Amerika'nın Savaş Makinesi, Çıkarlar, Bitmeyen Çatışmalar. James McCartney, 2015. Açılış Notu. James Harold McCartney, II. Dünya Savaşı'nda Fransa ve Almanya'daki cephelerde siperlerde yaşayan Michigan East Lansing'den genç bir asker olarak askeri dünya ile tanıştı. Mart 1945'in sonlarında Almanya'nın Wombsbandio'lerinde Ren Nehri yakınlarında bir yolda yürürken Kendisi ve asker grubu Almanların ölümcül 88 milimetrelik toplarından gelen topçu ateşini duydu. Askerler bir hendeye daldılar. Jim kendini korumak için yüzüstü yere düştü. İşe yaramadı. Pantolonunun arkasına şarapnel isabet etti, büyük bir delik açtı ve onu kan içinde bıraktı. Yaralanmadan bayıldı ve tedavi için bir askeri hastaneye hava yoluyla nakledildi. 12 Nisan 1945'te orada iyileşirken, bir hemşire koğuşuna gelerek Başkan Franklin Roosevelt'in öldüğünü duyurdu. Savaştan döndükten ve üniversiteyi bitirdikten sonra Jim, Chicago Daily News'te muhabir olarak çalışmaya başladı. 1961'de, gazetenin Washington Bürosu'nun yeni bir üyesi olarak, Dwight Eisenhower'ın başkan olarak yaptığı son konuşmasını takip etmekle görevlendirildi. Konuşmanın derinliklerinde Eisenhower şöyle dedi, askeri sanayi kompleksinin, istenip istenmemesi fark etmeksizin, haksız yere elde ettiği nüfuza karşı dikkatli olmalıyız. Yanlış yere yerleştirilmiş gücün felaketle sonuçlanabilecek yükseliş potansiyeli mevcuttur ve devam edecektir. Konuşmayla ilgili gazete haberleri, en hafif tabirle, karışık tepkiler içeriyordu. Jim'in çalıştığı Chicago Daily News'in editörleri, başkanın askeri sanayi kompleksi hakkındaki uyarılarını eski askerin belirsiz düşünceleri olarak gördüler ve bunları 14. sayfadaki bir haberin içine gömdüler. Ike'in konuşmasının ön sayfaya çıkan kısmı, Jim'in ekonomi hakkındaki haberiydi, başlık ekonomik görünüm parlak, Ike ısrar ediyor şeklindeydi. Wall Street Journal, başkanın yakında işlerde bir canlanma olacak tahminini alıntılayan kısa bir ön sayfa haberi yayınladı, ancak askeri sanayi kompleksinden bahsetmedi. Washington, DC'deki Evening Star gazetesi de benzer bir yaklaşımla Eisenhower erken ekonomik canlanma öngörüyor başlığıyla haberi yayınladı. Chicago Tribune'un manşet haberi başkan, kızıl mücadelenin devam edeceği konusunda uyarıda bulundu şeklindeydi. Washington Post'un haberi ise şöyle başlıyordu. Başkan Eisenhower dün gece millete veda konuşmasında, komünist tehlikesinin belirsiz bir süre devam edeceğini söyledi. Los Angeles Times, 2. Devasa savunma sistemlerindeki tehlikeye dikkat çekiyor başlığıyla ve askeri sanayi kompleksinin gereksiz etkisine dair bir haber yayınladı. New York Times ise haberi şu başlıkla özetledi. Eisenhower'ın veda mesajı, Geniş savunma makinesinde özgürlüklere yönelik tehdit görüyor. Fakat Jim'in bana ve başkalarına sık sık söylediği gibi, o dönemde Ikea'ın konuşması hakkında yayınlanan hiçbir haber, askeri sanayi kompleksini veya temsil ettiği tehlikeyi ortalama okuyucu için anlamlı olacak şekilde açıklamamıştı. Kendisi de başkanın kullandığı dil karşısında şaşkına döndüğünü söyledi. Eisenhower'ın neyden bahsettiğini anlamadım. Ama meraklandı ve konuyu araştırmaya başladı. 10 ay sonra, Kasım 1961'de, Askeri Sanayi Kompleksi hakkındaki 5 bölümlük yazısı gazetesinin ön sayfasında yer aldı. Bu, Jim'in asla vazgeçmeyeceği bir odak noktasıydı. Jim, 1963 ila 64 yıllarında Harvard Üniversitesi'nde Neiman Bursiyeri olarak ulusal güvenlik konularını inceledi. Aldığı dersler arasında, Başkan Richard Nixon döneminde Dışişleri Bakanı olan öğretim üyesi Henry Kissinger'ın verdiği bir ders de vardı. Jim, 1968'de Knight Gazete zincirine Washington merkezli ulusal güvenlik muhabiri olarak katıldı. 30'dan fazla ülkeden haber yaptı, ABD'nin Vietnam'daki savaşı, Sovyetler Birliği ile Soğuk Savaş, Orta Doğu'da petrol ve silah anlaşmazlıkları ve Grenada, Panama, Haiti ve diğer yerlerdeki Amerikan askeri müdahaleleri hakkında yazılar kaleme aldı. Jim, bu deneyimlerden yola çıkarak, giderek büyüyen askeri sanayi ittifakını ülkemizi tehlikeye atan bir savaş makinesi olarak gördü. Bu ittifak demokrasimizi aşındırıyor, bizi bitmek bilmeyen çatışmalara sürüklüyor ve borcumuza milyarlarca dolar ekliyor. Jim, haberlerinde ve köşe yazılarında, Politika yapıcıların jargonunu ve yüzlülüğünü anlaşılır öykülere dönüştürerek bu karmaşık konuyu okuyuculara açıklamaya çalıştı. Okuyucularını, ailelerini geçindirmek için çok çalışan, Washington'un paralarıyla ne yaptığına önem veren, ancak her zaman büyük hükümetin kararlarını okumaya ve anlamaya vakit bulamayabilecek insanlar olarak görüyordu. Ancak aynı zamanda, zor sorular sorarak ve onların yanıtlarını ve yanıtsızlıklarını yazdığı makalelerde kullanarak gerçeği ortaya çıkarmak suretiyle politika yapıcılar ve akademisyenlere ulaşmayı da amaçladı. Emeklilik yıllarında Jim, Georgetown Üniversitesi'nde ders verdi. En popüler derslerinden biri, kısmen savaş makinesine odaklanan savaş ve barış ve medya dersiydi. Öğrenciler ona olağanüstü değerlendirmeler verdiler. Cem'in bu konudaki tutkusu, 5 Şubat 2003'te Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın Irak'ın nükleer, biyolojik veya kimyasal silahlara sahip olduğu veya bunları edinmeye çalıştığı iddiasıyla ABD'nin Irak işgalini haklı çıkarmayı amaçlayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasıyla yeniden alevlendi. Konuşmayı televizyondan izledikten sonra Jim, iddiaların asılsız olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Saddam Hüseyin'in bu tür silahlara sahip olduğuna dair hiçbir kanıtı olmadığını belirtti. Irak'a girmemizin hiçbir anlamı yok, dedi. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz, tek bildiğimiz çok sayıda insanın öldürüleceği. Bu, Jim'in verdiği derslerin, yazdığı gazete köşe yazılarının ve gazilere, sivil toplum gruplarına ve siyasi kulüplere yaptığı konuşmaların ana teması haline geldi. ABD'nin Irak işgalinin, savaş yanlısı kesimlerin kontrolden çıkmasının son örneği olduğunu savundu. İnsanlar onu dinledikten sonra, savunma sistemimizin böyle çalıştığına dair hiçbir fikirleri olmadığını söylüyorlardı. Jimmy, Amerika'nın savaş makinesini açıklayan bir kitap yazmaya teşvik ettiler. Bu el yazmasının yarısından fazlasını bitirmiş ve geri kalanının taslağını yazmışken, 6 Mayıs 2011'de kısa bir kanser mücadelesinin ardından vefat etti. Eşi olarak, 26 yıla aşkın evliliğimiz boyunca konuşmalarını dinledim, konuşmaları için grafikler hazırladım ve bu konuyla ilgili gazete haberlerini okudum ve haklı olduğuna ikna oldum. Bağımsız bir düşünürdü ve bakış açısını kanıtlayacak yetkinliğe ve zekaya sahipti. 5 farklı gazetede, 14 yılı Washington Post'ta olmak üzere 30 yılı aşkın muhabirlik deneyimine sahip bir gazeteci olarak, bu ölüm kalım meselelerinde gerçeği ortaya çıkarma ve anlaşılır terimlerle açıklama yeteneğine hayran kaldım. Onun görüşlerinin, lisans eğitimimi aldığım Georgetown Üniversitesi'ndeki ve 1977 ila 78 yılları arasında Nieman Bursiyer'i olarak bulunduğum Harvard Üniversitesi'ndeki çalışmalarımda geliştirdiğim görüşlerle tutarlı olduğunu gördüm. Ayrıca, 2010 yılında Suriye'deki iç savaşın başlamasından sadece birkaç ay önce yaptığım bir gezide dahil olmak üzere, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'daki birçok ülkeye seyahat etme fırsatım oldu. En son olarak, 2012 yılında Washington, DC'deki Woodrow Wilson Uluslararası Bilim Adamları Merkezinde kamu politikası bursiyeri olarak Jim'in el yazmasını güncelleme, düzenleme ve genişletme fırsatım oldu. Wilson merkezi kaynaklarını kullanarak, savunma harcamaları ve ulusal güvenlik politikası hakkında bilgiler ekledim. 12 bölüm, okuyuculara Amerika'nın savaş makinesinin ne hale geldiği, nasıl çalıştığı ve neden herkesin meselesi olduğu konusunda bir rehber sunuyor. Molly Sinclair McCartney. Söz: Bir insanın zekasını verdiği cevaplardan değil, sorduğu sorulardan değerlendirin. Pierre Marc Gaston de Levi's. Diğer 5000 askerle birlikte, George Washington adlı ordu gemisiyle Atlantik okyanusunu geçtim, Güney Fransa'ya indim ve Nazi Almanya'sına karşı önce pede savaşmak için Vosges dağlarına doğru 500 mil kuzeye bir kamyonla yolculuk ettim. Ekim 1944, Tü ve ben 19 yaşındaydım. Hava çok soğuktu. Kışlık kıyafetler henüz gelmediği için yazlık üniformalarla ilerledik. Almanlara doğru dağ yolundan tek sıra halinde yukarı çıkarken Almanların geri çekilmelerini örtmek için yerleştirdikleri ve daha sonra ayakkabı mayını olarak adlandırdığımız mayınların yaralı kurbanlarını sedyelerle taşıyan Amerikalı askerlerle karşılaştık. Bir ayakkabı mayını genellikle yolun hemen altına gömülmüş, pro kutusu büyüklüğünde küçük bir kaptı. Kutunun kapağı bir kibrit çöpüyle destekleniyordu ve üzerine basıldığında bu kibrit çöpü çöker, yaklaşık çeyrek kilo TNT'lik patlayıcı maddeyi ateşlerdi. Bir adamın ayağını koparmaya yetecek kadar güçlüydü. Sedyedeki adamların ayakları ayakkabı mayınlarına kurban gitmişti. Geçerken kanlı güdüklerini görebiliyorduk. Daha da kötüsü, dağlara çıktıktan yaklaşık 10 gün sonra bölüğümüzde olanlar oldu. 6 kişilik bir Amerikan askeri devriyesi, ayakkabı mayınlarından kaçınmaya çalışarak patikada önde gidiyordu. Gece çökmeye başlayınca Almanlar 88 mm'lik bir topçu ateşi açtı ve devriyedeki adamlar patikadan uzaklaşarak siper almaya çalıştılar. Sorumlu çavuş bir ayakkabı mayınına bastı ve sağ elini kaybetti. Yardım istemek için sürünmeye çalışırken başka bir ayakkabı mayınına daha bastı ve bir bacağını kaybetti. Hayatta kalıp kalmadığını bilmiyorum ama o devriyedeki diğerlerinin hepsi ya ayakkabı mayınlarından ya da gelen 88 milimetrelik toplardan yaralandı. 1 Kasım 1944'ten Mart 1945 sonuna kadar çatışmalardaydım. Aralık ayına kadar sıcak kışlık giysiler alamadık. Ocak ayına kadar da kışlık ayakkabı alamadık. Ölü Almanların ve çürüyen inek, at ve koyun cesetlerinin arasından ilerledik. Donmuş toprağa siperler kazdık ve siperlerimizin üzerine örtmek için ağaçları kestik. Kar ve yağmurda, gece boyunca siperinize 15 santimetre su girerdi, ama gelen topçu ateşi yüzünden siperden çıkmaya cesaret edemezdiniz. Zihnim, 100. Piyade tümeni, 398. Alay ve ardından 45. Piyade tümeni, 179. Alay ile dağlarda geçirdiğim o kışın birçok detayını mutlulukla silmiş durumda. Ama asla unutmayacağım şey, o dehşet. Geriye baktığımda, savaş deneyimimin, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana evrimleşen savaşı ve Amerikan savaş makinesini anlamaya yönelik ömür boyu sürecek bir yolculuğun başlangıcı olduğuna inanıyorum. 1960'lardan itibaren Washington merkezli bir muhabir olarak, Görevim ulusal güvenlik ve savunma konularında haber yapmaktı. O zamandan beri bu konuları inceledim ve sonuçları hakkında yazılar yazdım. Şimdi öğrendiklerimi bu kitapta bir araya getirerek, Amerika'nın savaşta nasıl çıkar sahibi olduğunu anlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyorum. Bu kavram, ülkelerini barış ve istikrar gücü olarak gören birçok Amerikalı için yabancı görünüyor. Ancak gerçekler, son yarım yüzyılda Amerika'da bizi savaşlara ve müdahalelere iten geniş bir siyasi ve ekonomik güçler kompleksinin geliştiğini gösteriyor. Bu güçler artık Amerikan dış politikasını domine ediyor. Hatta daha da ileri gideceğim. Bu güçlerin artık demokratik bir toplumun temelini tehdit ettiğine inanıyorum. Bu güçler bizi bitmek bilmeyen askeri müdahalelere sürükledi ve Başkan Barack Obama yönetimindeki nispeten aydın bir yönetimin bile bunları kontrol altına almak için bir çaba gösterecek kadar iyi anladığına dair hiçbir işaret yok. Başkan Dwight D. Eisenhower, veda konuşmasında Amerikalıları askeri sanayi kompleksinin tehlikelerine karşı uyardığında, bunun demokrasiyi baltalama potansiyelini öngörmüştü. Ciddi sonuçlarını anlamakta başarısız olmamalıyız, demişti. Emeklerimiz, kaynaklarımız ve geçimimiz bundan etkileniyor, toplumumuzun yapısı da öyle. Ne yazık ki, Eisenhower'ın uyarısı dikkate alınmadı ve korktuğu sorunlar büyüdü. Bu güçler ve aralarındaki bağlantılar yeterince anlaşılmamıştır. Nadiren kamuoyunda incelenirler. Askeri sanayi kompleksi benzeri bir şeyle ilgili hiçbir zaman kongre soruşturması yapılmamıştır. En etkili gazetelerin veya televizyon ağlarının, ortalama bir insanın anlayabileceği şekilde bu güçleri ve nasıl çalıştıklarını analiz etmeye ve açıklamaya yönelik herhangi bir çabasını bilmiyorum. Ken Burz'ün belgeseli de yapılmamıştır. Bunun sebepleri var, kongrenin bu soruları neden görmezden geldiğini anlamak kolay, çünkü kongre sorunun büyük bir parçası. Savunma harcamalarıyla yaratılan işler, Askeri eylemlerde çıkar çatışmaları yaratıyor ve kongre üyelerinin çok azı kendi eyaletlerinde veya bölgelerinde savunma harcamalarına karşı çıkmaya istekli. Akademik dünyada, artan Amerikan militarizmi ve sözde Amerikan İmparatorluğunun inşası hakkında çok şey yazılmıştır. Ancak, iyi bir Amerika'ya inanan ve vatansever olmamakla suçlanma korkusuyla başkanı, Kongreyi veya diğer üst düzey karar vericileri sorgulamaktan çekinebilecek sıradan insanlar veya sınıflardaki öğrenciler için bu güçlerin işleyişine dair çok az açıklama yapılmıştır. Bu güçlerin gelişmesi ve büyümesi, Soğuk Savaş'ın ve yarım yüzyılı aşkın bir süre boyunca ulusal güvenlik devleti olarak tanımlanabilecek yapının inşasının doğrudan bir sonucudur. Bu süreç 1940'ların sonlarında başladı ve 1950'de başlayan Kore Savaşı ile dramatik bir şekilde genişledi. Bu savaş 1953'te sona ermesine rağmen, komünist yayılma korkusu Amerikan siyasetine hakim olduğu için savunma harcamaları tarihi seviyelerde kaldı. Vietnam Savaşı'nın yoğunlaşmasıyla birlikte savunma harcamaları 1960'ların ortalarında hızla arttı. Başkan Ronald Reagan'ın 1980'lerdeki askeri yığılmasıyla soğuk savaş savunma harcamaları 552 milyar dolarla yeni bir zirveye ulaştı. Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte zamanlar değişti. Liberal Savunma Bilgi Merkezi'nin sponsorluğunda 1992'de yayınlanan bir programda, Anlatıcı şu gözlemi yaptı, 1980'lerde ordu, Sovyetler Birliği'ne karşı soğuk savaşı yürütmek için 2 trilyon dolardan fazla para harcadı. Şimdi Sovyetler Birliği artık yok. Soğuk savaş bitti. Sadu'yu, savunmaya daha az para harcamayı gerektiriyor. 1990'larda, Başkan Bill Clinton döneminde savunma harcamalarında mütevazı bir azalma yaşandı. Ancak Eylül 2001 saldırılarıyla birlikte savunma harcamaları fırladı. İki savaş başlattık ve bazıları yeni düşmanlarımıza karşı işe yaramaz olsa da, mağaralarda ve Afganistan, Pakistan ve diğer Orta Doğu ülkelerindeki halk arasında yaşayan teröristler, daha fazla soğuk savaş silahı ürettik. Afganistan ve ardından Irak'a yaptığımız işgaller 350 binden fazla insanın ölümüne ve savunma bütçesine milyarlarca dolar eklenmesine neden oldu. Yeni kurulan İç Güvenlik Bakanlığı'nın 2013 mali yılı bütçesi 59 milyar dolardı. 240 bin çalışanıyla İç Güvenlik Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Gaziler İşleri Bakanlığı'ndan sonra 3. Büyük Kabine Bakanlığı'dır. Bugün Amerika Birleşik Devletleri, askeri harcamalarında en fazla harcama yapan diğer 9 ülkenin toplam harcamasına neredeyse eşit bir miktarda para harcıyor. Bu kitapta ortaya atılan sorular basit, Soğuk Savaş 1991'de sona ermişken, Amerikan askeri bütçesi neden Başkan Obama döneminde bile rekor seviyelere yakın seyretmeye devam ediyor? Amerika Birleşik Devletleri neden dünyanın dört bir yanında üsleri ve gemileriyle dünya polisi rolünü sürdürmeye devam ediyor? ABD Muharip Birlikleri Irak ve Afganistan'dan çekilirken, ordunun rolü neden Asya'ya yönelik yeni bir yönelimde dahil olmak üzere genişlemeye devam ediyor? Federal bütçenin incelenmesi her şeyi ortaya koyuyor. Amerika Birleşik Devletleri terörist tehdidine odaklandıkça, 2000 yılından sonraki 10 yılda savunma harcamaları neredeyse iki katına çıktı. Amerika Birleşik Devletleri şu anda Pentagon bütçesi, savaşlar, iç güvenlik, nükleer silahlar, gaziler yardımları ve çeşitli diğer savunma ile ilgili giderler de dahil olmak üzere savunmaya yılda yaklaşık 1 trilyon dolar harcıyor. ABD'nin bugünkü savunma harcamaları, soğuk savaş dönemine göre ortalama %20 ila %30 daha fazla. Son iki savaşımız olan Irak ve Afganistan savaşlarının maliyeti 1 trilyon doları aştı ve savaş borcumuzun faizi ve gazilerimize, özellikle de bu savaşlarda sakat kalan ve yaralanan binlerce kişiye ödenecek tazminatlar nedeniyle bu fiyat önümüzdeki yıllarda 4 ila 6 trilyon dolara ulaşabilir. Harvard Üniversitesi Kennedy Kamu Yönetimi Okulu'ndan Linda J., bilmesin hesaplamalarına göre, savaş maliyetleri tahmin edildiği gibi 6 trilyon dolara çıkarsa, bu her Amerikan hanesi için yaklaşık 75 bin dolara denk gelir. Ulusal güvenlik devletimizin artan gücü ve olumsuz etkileri birçok soruyu gündeme getiriyor. Bizi daha güvenli hale getirme kampanyasının bir parçası olarak, federal hükümet, Eylül 2001'deki saldırılara yanıt olarak tahminen 260 kuruluş oluşturdu veya yeniden yapılandırdı. Normalde daha küçük bir hükümeti savunan cumhuriyetçiler, savunmada yumuşak olmakla suçlanmaktan korkan demokratlarla birlikte bu genişlemeyi desteklediler. Güvenlik adına, havaalanlarında ve kamu binalarında gülünç taramalara tabi tutuluyoruz. Telefonlar ve diğer cihazlar aracılığıyla iletişimimiz izleniyor. Ve insansız hava araçları Pakistan'dan Meksika sınırına kadar her yerde görünüyor. Bu arada, geriye dönüp bakıldığında savunulması zor olan savaşlar ve müdahaleler konusundaki tarihi sicilimizi sürdürdük. Başkan George W., Bush neden kusurlu istihbarata ve düşünce kuruluşlarının savunduğu görüşlere dayanan önleyici bir saldırı düzenleyerek Irak'ı işgal etmekte ısrar etti? Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğu iddialarının yanlış olduğu kanıtlandığında neden orada kaldık? Hükümet yetkilileri El-Kaide'nin Afganistan'da birkaç yüz üyesinden fazla olmadığını tahmin ederken, El Kaide ile mücadele etme bahanesiyle Afganistan'daki savaşı neden tırmandırdık? Birçok Afgan'ın ayrılmamız çağrısına rağmen, özellikle Amerikan birliklerinin 2012'de kuran yakma ve silahsız çocukların ve ailelerin trajik bir şekilde katledilmesi gibi hatalarından sonra, neden Afganistan'da kalmaya devam ettik? Savunma Bakanı Robert McNamara'nın savaşın kazanılamayacağı sonucuna özel olarak varmasından sonra Amerika Birleşik Devletleri neden 10 yıldan fazla bir süre Vietnam'da kaldı? Ronald Reagan 1983'te Grenada'yı neden işgal etti? George H. W. Bush 1989'da neden Panama'yı işgal etti? George H. W. Bush yönetimindeki 1991 Körfez Savaşı olan Çöl Fırtınası Operasyonu, Irak'ı kuvvetten kurtarmak için gerekli miydi? Bu savaş tam olarak neyi başardı? Tunus ve Mısır'da başlayıp Libya'ya yayılan 2011 Arap ayaklanmalarının ardından, Amerikan askeri müdahalesi çağrıları yükseldi. Bazıları, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin hava kuvvetlerini kullanarak onlarca yıldır süren tiranlık yönetimini devirmeye çalışan Libyalılara saldırmasını engellemek için ABD güçlerinin uçuşa yasak bölge oluşturmasını istedi. Başkan George W. Bush tarafından atanan ancak Başkan Obama tarafından görevde tutulan Cumhuriyetçi Savunma Bakanı Robert Gates, uçuşa yasak bölge oluşturmanın karada konuşlandırılmış uçak-savar sistemlerinin ortadan kaldırılmasını gerektireceğini ve bunun da bir savaş eylemi olacağını belirterek bu tür spekülasyonları engellemeye çalıştı. Ancak onun uyarısı, uçuşa yasak bölge taleplerini durdurmakta pek etkili olmadı. Massachusetts'ten Demokrat Senatör John Kerry, o dönemde Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanıydı ve New York Times'ın tanınmış liberal köşe yazarı Nicholas Kristof ile birlikte, muhafazakar cumhuriyetçiler ve korkak demokratlardan oluşan bir koroda bu talebe katıldı. Sonuç olarak, sivilleri korumayı amaçlayan bir NATO askeri harekatının parçası olarak Libya'ya dahil olduk. Sonuç, başlangıçta tahmin edilenden çok daha uzun süren ve 8 ay süren bir harekat oldu ve Libya diktatörü Kaddafi'nin öldürülmesi ve hükümetinin çökmesiyle sona erdi. Ancak Libya'nın kontrolünü ele geçirenlerin kaybedenlerden nasıl daha iyi olacağı henüz net değil. Yeni Libya hükümeti, 2012'de Amerikan karşıtı teröristler tarafından saldırıya uğrayan ve Libya'daki popüler ABD büyükelçisi Christopher Stevens ile 3 Amerikalı'nın ölümüne yol açan Bingazi'deki ABD konsolosluğunu veya CIA dinleme merkezini koruyamadı. Amerika Birleşik Devletleri, devasa askeri yığılmasının gerekçesi çoktan ortadan kalkmış olmasına rağmen, neredeyse körü körüne, askeri güçleriyle dünyaya hükmetme girişimlerine devam ediyor. Soğuk savaş sona erdikten çok sonra bile soğuk savaş silahları üretmeye devam ediyoruz. Sayısız belgelenmiş örnekte, kongre ve yürütme organı, Pentagon'un gerekli görmediği silahların inşasını onaylamış ve bu da milyarlarca dolara mal olmuştur, tehlikeli ve istikrarsız helikopterler, tanımlanabilir bir askeri rolü olmayan denizaltılar, Pentagon'un talep ettiğinden çok daha fazla sayıda kargo uçağı. Var olmayan düşmanlarla savaşmak için silahlar üretiyoruz. Eski savunma bakanı Gates, sorunu seleflerinin çoğundan çok daha iyi anladığını gösterdi. Görevdeyken gereksiz harcamalar hakkında sorular yöneltti ve soğuk savaş dönemine ait bir dizi silah sistemini sona erdirmek için çaba sarf ederek vergi mükelleflerine milyarlarca dolar tasarruf sağladı. Kongrede savunma harcamalarında çıkarı olanların soruna katkıda bulunduğunu açıkça gördü. Çabaları takdir edilmelidir. Ancak bu karmaşık çıkar grubuna saldırmayı düşünen diğer savunma bakanları gibi, onu kontrol altına almayı başaramadı. Hem soldaki hem de sağdaki bazı kişiler, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın polisi olması gerektiğine inanıyor ve Amerika'nın savunma harcamalarını azaltması veya bir kuruş bile daha az harcaması durumunda neler olabileceğine dair abartılı korkular yaymaya hazırlar. Korkularını kongre önünde dile getiriyorlar. Köşe yazıları yazıyorlar ve televizyonda uzman olarak yer alıyorlar. Manşetlere çıkıyorlar ve kendileriyle aynı fikirde olmayan herkesin vatansever olmadığını ve ancak rekor seviyelerde savunma harcamalarına devam edersek güvende olacağımızı düşündürmeye çalışarak başkalarını korkutmaya çalışıyorlar. Başkan Obama, Amerika'nın dünya çapındaki süper güç rolünün değişmesi gerektiğini biliyor. Aralık 2009'da, ordunun başlangıçta önerdiği 40 bin ila 80 bin asker yerine Afganistan'a ek 30 bin asker göndereceğini açıkladığında, Amerikan dış politikasındaki ekonomik kısıtlamalardan bahsetmişti. Daha az sayıda asker gönderme kararında Obama, ülkemizdeki gücümüzü yeniden inşa etme ihtiyacını gerekçe göstermişti. Hatta Eisenhower'ın askeri sanayi kompleksi hakkındaki konuşmasına atıfta bulunarak, Başkan Eisenhower'ın ulusal güvenliğimiz hakkında yaptığı şu sözleri hatırlıyorum, her öneri daha geniş bir husus ışığında değerlendirilmelidir, ulusal programlar içinde ve arasında dengeyi koruma ihtiyacı. Demişti. Daha yakın bir tarihte, 28 Ocak 2014'te kongre önünde yaptığı konuşmada Obama, Amerika Birleşik Devletleri'ni kalıcı bir savaş halinden çıkaracağına söz verdi. Ancak değişimin hızlı bir şekilde gerçekleşmesini beklemeyin hatta hiç gerçekleşmeyebilir. Savunma harcamaları da dahil olmak üzere federal harcamalar üzerindeki tartışmalar kızıştıkça, bazı kesintiler oldu. ABD savunma harcamaları, çoğunlukla Irak ve Afganistan'daki ABD asker sayısındaki azalma nedeniyle zirve noktasından biraz düştü. 2011'deki bütçe kesintileri, sekestrasyon olarak bilinir, savaş harcamaları hariç olmak üzere savunma harcamalarında bir azalmayı gerektiriyordu. Kongre'nin, savunma sektöründeki işleri olan kendi çıkarları ve ABD'nin dünyanın koruyucusu olmaya devam etmesi gerektiğine inananların baskısı nedeniyle, önemli savunma kesintileri yapma konusunda siyasi iradeye sahip olup olmadığı açık değil. Bu kitap, savunma politikalarımızı ve savunma harcamalarımızı haklı çıkarmayı amaçlayan güçlü siyasi ve ekonomik baskıları belirleyecek ve açıklayacaktır. Bu güçler, hangi başkanın ne vaat ederse etsin, bugün siyasetimizde ve ekonomimizde hala varlığını sürdürmektedir. Tüm bu güçleri bir savaş makinesi olarak tanımlamak bazı insanlar için rahatsız edici ve üzücü bir kavramdır. Ancak savunma harcamalarına hakim olan ve ulusal siyasi sistemimizde bu kadar önemli ve etkili bir rol oynayan grupları karakterize etmenin en iyi yolu budur. Bu hoş bir tablo değil çünkü ülkemizdeki nüfuz ve gücün en üst kademelerinde bir dereceye kadar açgözlülük ve rüşvetçiliği gösteriyor. Ancak kanıt tarihimizde yatıyor ve bugün bulunduğumuz noktaya nasıl geldiğimizi görmek için o tarihin dikkatli bir şekilde incelenmesi yeterli. James McCartney, 1. Askeri güç ve para, Pentagon hükmediyor. ABD dış politikası hala çok fazla askeri egemenliğe sahip, deniz aşırı önemli komutanlıklarımızı yöneten generallere ve amirallere çok fazla bağımlı durumda. Amiral Mike Mullen, eski genelkurmay başkanı. Eğer Amerikan dış politikasını Dışişleri Bakanlığı'nın yönettiğini düşünüyorsanız, bir daha düşünün. Son dönemlerdeki çoğu yönetimde Barack Obama yönetimi de dahil olmak üzere ABD dış politikasını kontrol eden başlıca güç Pentagon olmuştur. En basit anlamıyla, para Pentagon'dadır ve Washington'da, diğer yerlerde olduğu gibi, para konuşur. Eski Genelkurmay Başkanı Amiral Mike Mullen bile Pentagon'un dış politika üzerindeki ezici etkisinden duyduğu endişeyi dile getirmiştir. Mullen, 3 Mart 2010'daki bir konuşmasında, ABD dış politikası hala ordunun egemenliğinde, deniz aşırı önemli komutanlıklarımızı yöneten generallere ve amirallere çok fazla bağımlı durumda demiştir. Eski savunma bakanı Robert Gates de aynı noktaya değinerek, kongrenin Dışişleri Bakanlığı'na kıyasla Pentagon'a para ayırmasının çok daha kolay göründüğünü belirtti. 11 Eylül teröristleri, Amerikan hükümetini yönlendiren etki kaynaklarını anlamışlardı. Washington'ı hedef alırken, kaçırdıkları uçağı Pentagon'a çarptırdılar. Dışişleri Bakanlığı'nı ise hiçe saydılar. Amerikan güç yapısının hiçbir bölümünün savaşa Pentagon'dan daha derin bir çıkarı yoktur. Amerika Birleşik Devletleri, 1940'ların sonlarından itibaren başlayan soğuk savaş yıllarında, gelişmiş askeri güçlerden oluşan geniş bir yapı, binlerce nükleer silah ve dünya çapında bir askeri üst ağıyla süper güç olarak ortaya çıktı. Tarihin büyük imparatorluklarının herhangi birinden çok daha güçlü ve kapsamlı bir Amerikan İmparatorluğu kuruldu. Sovyetler Birliği ile olan rekabet nedeniyle, önemli bir askeri bütçenin gerekliliğini sorgulayan çok az kişi vardı. Bu, Amerika'nın sözde özgür dünyanın lideri rolünün ayrılmaz bir parçasıydı. Ancak Soğuk Savaş, 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle sona erdi ve temel mantık, askeri duruşta önemli bir değişikliği gerektiriyor gibi görünüyordu. Bu gerçekleşmedi. En az son 30 yıldır, Ronald Reagan'ın 1981'de başkan olmasından bu yana ve bundan önceki birçok vesileyle de, Amerikan dış politikası, tarihçi ve eski askeri subay Andrew Baciewicz tarafından iyi bir şekilde tanımlanan belirgin bir militarist özellik taşımıştır. Bugün, tarihlerinde hiç olmadığı kadar Amerikalılar askeri güce hayranlık duyuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda sahip olduğu ve sürdürmeye kararlı olduğu küresel askeri üstünlük, ulusal kimliğimizin merkezine yerleşti. Amerika'nın eşsiz maddi zenginliğinden veya popüler kültürünün coşkusundan bile daha çok, ülkenin yüksek teknoloji ürünü silah cephaneliği ve bu cephaneliği kullanan askerler, kim olduğumuzu ve neyi temsil ettiğimizi simgeliyor. Amerika'nın militarize edilmiş dış politikaya olan eğiliminin bir göstergesi de savunma bütçesidir. Londra merkezde askeri harcamalar konusunda otorite olan Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'nün, I.S.S. analizine göre, Amerika Birleşik Devletleri savunmaya dünyanın geri kalanından daha fazla harcama yapıyor. I.S.S. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2011 yılında 739,3 milyar dolar harcadığını, buna karşılık Çin'in 89,8 milyar dolar, Birleşik Krallığı'nın 62,7 milyar dolar ve Rusya'nın 52,7 milyar dolar harcaması da dahil olmak üzere sonraki 9 ülkenin toplamda 486,7 milyar dolar harcadığını bildirdi. Para konuşur ve ABD bütçesinde bu para askeri harcamalar diye haykırır. 2013 yılı itibarıyla ABD Savunma Bakanlığı, 1,4 milyon üniformalı personel ve 700 binden fazla sivilin yanı sıra ulusal muhafız ve yedek kuvvetlerin 1,1 milyon yarı zamanlı üyesi de dahil olmak üzere 2 milyondan fazla kişiyi istihdam ediyordu. Dışişleri Bakanlığı ise Dışişleri Servisi, Sivil Hizmet ve Yurtdışı personeli de dahil olmak üzere yaklaşık 69 bin kişiyi istihdam ediyordu. Askeri personelin yarı zamanlı çalışanlarını sayıp saymamaya bağlı olarak, Savunma Bakanlığı Dışişleri Bakanlığından 30 ila 46 kat daha büyüktür. Amerikan dış politikasının Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülmesi, diplomatik görevlilerinin ön saflarda uluslararası ilişkileri araştırması, yabancı hükümetlerle müzakere etmesi, Amerika'yı bir ortak olarak tanıtması ve ABD vatandaşlarını koruması beklenir. Ancak gerçek güç dengesine dair üzücü bir ipucu, ABD hükümetinin son yıllarda askeri bandolarda diplomat sayısından daha fazla müzisyen istihdam etmesidir. Bu ne kadar saçma görünse de, şaka değil. Tipik bir yıl olan 2008'de, skor 7500 askeri müzisyene karşılık 5500 diplomat şeklindeydi. Bu dengesizliği eleştirenler arasında eski savunma bakanı Robert Gates gibi askeri liderler de bulunuyor. Kansas Eyalet Üniversitesi'nde verdiği bir konferansta Gates, bana göre açık olan şu ki, ulusal güvenliğin sivil araçlarına diplomasi, stratejik iletişim, dış yardım, sivil eylem ve ekonomik yeniden yapılanma ve kalkınma yapılanmasında dramatik bir artışa ihtiyaç var, enerjimizi ordunun silah ve çeliğinin ötesine, cesur askerlerimizin, denizcilerimizin, deniz piyadelerimizin ve havacılarımızın ötesine odaklamalıyız, dedi. Son 10 yılın büyük bir bölümünde Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'ın halkının ihtiyaçlarını karşılayacak ve ülkeyi istikrara kavuşturacak bir hükümet kurmasına yardımcı olmak için mücadele etti. ABD ordusu bu çalışmaları yerel düzeyde yürütmek üzere il yeniden yapılanma ekipleri kurdu. Ancak ABD diplomatlarının yerel Afgan topluluk liderleri ve yetkilileriyle çalışmada kilit roller üstlenmesi gerektiğinde Dışişleri Bakanlığı'nın dünya çapındaki boş pozisyonları doldurmak için binlerce diplomat işe alacak parası olmadığı için bu görevler doldurulamadı. New York Times köşe yazarı Nicholas Kristof'un bu haberi aktarırken belirttiği gibi, Dışişleri Bakanlığı tüm bu pozisyonları sadece bir askeriye 17 kargo uçağının maliyetiyle doldurabilirdi. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin diplomasiye ayırdığı kaynaklar ile orduya ayırdığı kaynaklar arasındaki dramatik dengesizliğin bir örneğidir. Kısacası, Amerika barıştan çok daha fazla parayı savaşa aktarıyor. İşin ironik yanı, terörizmi sona erdirme olasılığının savaştan ziyade diplomasi ve müzakerelerde daha yüksek olmasıdır. ABD merkezli Rand Corporation'ın 2008 tarihli bir araştırmasına göre, 1968 ile 2006 yılları arasında dünya çapında faaliyet gösteren 648 terör örgütünden sadece %7'si askeri güçle yenilgiye uğratılmıştır. Hükümet Destekli Düşünce Kuruluşu Rant-Ine araştırmasına göre, terörist grupların üyelerinin şiddet içermeyen taktikler benimsemeye ve siyasi sürece katılmaya karar vermesiyle terörist kampanyaların %43'ü sona erdi. Rand, hükümet ile terörist gruplar arasında siyasi bir uzlaşmanın bir örneği olarak, 10 Nisan 1998'de açıklanan Belfast-İyi Cuma anlaşmasını gösterdi. Bu anlaşmada İrlanda Cumhuriyet Ordusu, Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti ile yapılan müzakerelerin ardından terörist faaliyetlerine son verdi. Çalışmadaki teröristlerin diğer büyük grubu, %40 ise askeri güçle değil, polis ve istihbarat çalışmalarıyla yenilgiye uğratıldı ve liderleri öldürüldü veya tutuklandı. Obama yönetiminin ilk yarısında, dış politikayı dile getirmede en güvenilir ses, Dışişleri Bakanı Hillary Rodham Clinton değil, Savunma Bakanı Gates'ti. Gates'in yerine geçen Chuck Hagel, Clinton'ın yerine geçen John Kerry'den daha etkili görünüyordu. Son yıllardaki seleflerinin çoğu gibi, Clinton'ın Dışişleri Bakanı olarak rolü de büyük ölçüde sözlüydü. Pentagon'da veya Beyaz Saray ulusal güvenlik aygıtında geliştirilen politikaları kamuoyu önünde savundu, bu kurumlarda askeri zihniyet oldukça yaygındı. Kerry'nin politika belirlemede Clinton'dan daha başarılı olduğuna dair çok az kanıt var. Bu dengesizlik konusunda kayıtlar açık. Pentagon'un Orta Doğu'daki en üst düzey generalleri Afganistan'daki savaşın tırmanmasını organize etti, bildiğimiz kadarıyla Clinton'ın bunda neredeyse hiç rolü yoktu. Pentagon'un Amerikan dış politikasına hakimiyeti yeni bir şey değil. 1961'den 1968'e kadar savunma bakanı olan Robert M.C. Namara, Başkan Lyndon Don Johnson'ın temsilcisi olarak Vietnam Savaşı'nın baş mimarıydı. Dışişleri Bakanı Dean Rusk ise Vietnam Savaşı'nın bir nevi satış temsilcisi ve McNamara'nın kararlarının kamuoyundaki savunucusundan başka bir şey değildi. Vietnam Savaşı'nın en yetkili tarihi, McNamara'nın Savunma Bakanlığı bünyesinde hazırladığı, 1945 ila 1967 yılları arasındaki ABD-Vietnam ilişkilerini inceleyen Pentagon belgelerinde ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. M.C. Namara, Başkan Johnson'ı veya Dışişleri Bakanı Ruskı Pentagon belgeleri hakkında bilgilendirme zahmetine bile girmedi ve belgeler 1971'de New York Times'a sızdırıldı. Rusk, 1961 ila 1969 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yapmış olsa da, bu 7000 sayfalık kayıtta önemli bir figür değildir. 10 yıldan fazla bir süre ABD dış politikasını domine eden bu savaşla ilgili Dışişleri Bakanlığı'nın benzer bir kaydı bulunmamaktadır. Benzer bir durum, Başkan George W. Bush'un 2001'de Afganistan'ı ve 2003'te Irak'ı işgal etme kararlarında da yaşandı. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden James Mann, Volkanların Yükselişi adlı kitabında, Savunma Bakanı Donald Rumsfeld yönetimindeki Pentagon'un, Amerikan dış politikasının itici gücü olduğunu yazdı. İşgal planları, Başkan Yardımcısı Cheney tarafından da güçlü bir şekilde desteklendi. Başlangıçta, Dışişleri Bakanı Colin Powell 2003 Irak işgaline karşı çıkmıştı. Powell, Irak'a uygulanan yaptırımların Saddam Hüseyin'i kontrol altında tutmak için yeterince işe yaradığına inanıyordu. Başkan Bush ile yaptığı bir görüşmede Pavel, Amerika Birleşik Devletleri Irağı işgal edip Saddam'ı devirirse 25 milyon insanın sahibi olacaksınız. Tüm umutlarının, özlemlerinin ve sorunlarının sahibi olacaksınız. Her şeyin sahibi olacaksınız uyarısında bulundu. Başkan Pavel'ın argümanını görmezden gelmeyi seçti. Pentagon kazandı. Başkan Bush, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde savaşı savunacak güvenilir birine ihtiyaç duyduğunda Powell'ı görevlendirdi ve Powell da bu görevi kabul etti. Rezil konuşmasında, sonsuza dek utanç kaynağı olacak şekilde, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğuna dair kanıtı olduğunu iddia etti, bu doğru değildi. Dışişleri Bakanı Powell, Selefi Dean Rusk gibi, bir kukladan farksızdı. Pentagon'un dış politikadaki hakimiyetinin daha önceki bir işareti, Saddam Hüseyin'in Ağustos 1990'da Kuveyt'i işgal etmesinin ardından yaşandı. Buna karşılık, Başkan George H., W., Bush, Büyük Bush, Kral F.A.H.D. ile görüşmek üzere Suudi Arabistan'a bir ekip gönderdi. Bush, bu görev için Dışişleri Bakanı James Baker'ı göndermedi. Bunun yerine, ekipte Savunma Bakanı Dick Cheney başkanlığında, Savunma Bakanlığı danışmanı Paul Wolfowitz, Basra Körfezi'ndeki ABD kuvvetlerinin komutanı General Norman Schwarzkopf ve 1993'te Savunma Bakanlığından ayrılıp NBC News muhabiri olan Pentagon Sözcüsü Pete Williams da dahil olmak üzere Pentagon yetkilileri yer aldı. Çeneğinin iki amacı vardı, birincisi, Kralı Saddam Hüseyin'in Suudi Arabistan'ı işgal etmeyi planladığına ikna etmek İkincisi ise Suudi savunması için Amerikan birliklerini teklif etmek. Bob Woodward, Komutanlar adlı kitabında, Cheney grubunun krala Suudi sınırına doğru ilerleyen Irak tanklarının uydu görüntülerini ve güney yönüne doğru tehditkar bir şekilde bakan SCUD füze rampalarını gösterdiğini belirtiyor. 1990 Ağustos başlarında Çeney'nin sunumunu dinledikten sonra kral, dünyanın petrol rezervlerinin dörtte birine sahip olan ülkesine ABD birliklerini davet etmeyi kabul etti. Peki Irak birlikleri gerçekten Suudi sınırında mı yığılıyordu? Yoksa hükümetin Irak birliklerinin yığılması iddiası, ABD öncülüğündeki işgale destek sağlamak için yürütülen bir ABD dezenformasyon kampanyasının parçası mıydı? 6 Ocak 1991'de yayınlanan ön sayfa haberinde St. Petersburg Times, Eylül 1990'da Kuveyt'te büyük bir Irak varlığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını gösteren ticari uydu fotoğrafları elde ettiğini belirtti. Muhabir Jean Heller, George Washington Üniversitesi'nden uydu görüntüleme uzmanı Peter Zimmerman'ın, Güney Kuveyt ile Suudi Arabistan arasındaki sınırın fotoğraflarını incelediğini ve Suudi sınırına yakın hiçbir Irak askerinin görünmediğini söyledi. Eğer Cheney grubunun iddia ettiği gibi Ağustos ayında Suudi sınırına doğru ilerleyen Iraklı birlikler varsa, bu birlikler Eylül ayındaki fotoğraflarda neden görünmüyor? Diğerlerinin de aynı fotoğrafları ve aynı soruları vardı. Ancak John R., Macar Körfez Savaşı'nda sansür ve propaganda, İkinci Cephe adlı kitabına göre temkinlilik merakın önüne geçti. Sonuç olarak, Heller'in hikayesi dışında medyada hiçbir şey haber yapılmadı diye yazdı. MacArthur ayrıca, Pentagon sözcüsü Pete Williams'ın Washington Journalism Review'e verdiği demeçte, ABC, CBS ve Chicago Tribünü bu hikayenin peşini bırakmaktan caydırdığını itiraf ettiğini söylüyor. Geçmişte güçlü dışişleri bakanları olmuştur. Truman yönetiminde George Marshall, Eisenhower yönetiminde John Foster Dulles ve Nixon yönetiminde bu unvanı taşıyan Henry Kissinger, emekli bir general olmasına rağmen Marshall en büyük dışişleri bakanlarından biri olduğunu kanıtladı. Dulles ve Kissinger ise katı muhafazakarlardı ve her ikisi de Amerikan politikasının militarizasyonuna katkıda bulundular. 1991'de Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle Soğuk Savaşın sona ermesinin ardından, ABD savunma politikasını yeniden düzenleme ve askeri harcamaları kısma çabaları gösterildi, ancak bunlar uzun sürmedi. Hemen ardından askeri personel sayısında kesintiler yapıldı. Silahlı kuvvetler 1989'da 2,1 milyon personelden 1999'da 1,3 milyona düştü. Savunma bütçesi 1992'de 439,6 milyar dolardan 2000'de 391,1 milyar dolara geriledi. Ancak bu durum, George W., Bush'un başkan seçilmesi ve 11 Eylül 2001 terör saldırılarıyla birlikte keskin bir şekilde değişti. Bush'un 2001'den 2008'e kadar süren 8 yıllık yönetimi boyunca savunma bütçesi neredeyse iki katına çıktı. Rakamlar, savaş harcamalarına olan eğilimi açıkça ortaya koyuyor. Savunma Bakanlığı'nın 2010 yılı itibariyle temel bütçesi, ek savaş bütçesi veya diğer savunma ile ilgili giderler hariç, 579 milyar dolardı. Dışişleri Bakanlığı bütçesi ise yaklaşık 50 milyar dolardı. Amerika Birleşik Devletleri askeri bütçesini yarıya indirse bile, yine de akla gelebilecek herhangi bir rakibinin bütçesinden çok daha büyük olacaktır. Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'nün 10 ülke üzerinde yaptığı bir karşılaştırmaya göre, ABD'nin 2011 yılındaki üst savunma ve ek savaş bütçesi 739,3 milyar dolardı. Bu, Rusya'nınkinin yaklaşık 14 katı, Fransa'nınkinin 12,5 katı ve Çin'inkinin 8 katı kadardır. Wall Street Journal ekonomi editörü David Vessel daha da etkileyici bir karşılaştırma yaptı. 2012 yılında yayımlanan Red Ink adlı kitabında Westsel, ABD savunma bütçesinin şu 17 ülkenin toplam askeri bütçesinden daha fazla olduğunu belirtiyor: Çin, Birleşik Krallık, Fransa, Rusya, Japonya, Suudi Arabistan, Almanya, Hindistan, İtalya, Brezilya, Güney Kore, Avustralya, Kanada, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya ve İsrail. Westsel'in tahminine göre Federal hükümetin 2011 yılında harcadığı her 5 dolardan 1 doları savunmaya gitti. ABD'nin savunma harcamaları, gazilere sağlanan yardımlar, iç güvenlik ve diğer savunma ile ilgili faaliyetler gibi tüm harcamalar hesaba katıldığında yıllık yaklaşık 1 trilyon dolara ulaşıyor. Pentagon bütçesinin büyüklüğü, 11 Eylül saldırılarından sonraki harcamaları fışkıran bir kuyu olarak nitelendiren Savunma Bakanı Gates'i bile alarma geçirdi. Gates'in kendi itirafına göre, bunu kontrol altına alamadı. Ancak denedi ve bu durum, savunma harcamalarında kesinti yapılması önerisinin bile kabul edilemez olduğu neo-muhafazakar çevrelerde alarma neden oldu. Amerika'nın askeri açıdan saldırgan bir dış politikanın en önde gelen savunucularından biri olan Max Bould, Amerika'nın askeri bütçesi hakkındaki neo-muhafazakar düşünceyi örneklemektedir. Booth, son yıllarda ABD birliklerinin Irak ve Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte Amerika'nın askeri harcamaları kısmaktan kaçınması gerektiğini savunmuştur. Booth, 2010 yılında Washington Post için yazdığı bir köşe yazısında, Amerika'nın devrimden bu yana her büyük savaştan sonra ordusunu aşırı ve yanlış bir şekilde terhis ettiğini belirtmiştir. Booth, Lord Cornwallis'in yenilgisinden sonra birliklerini eve göndererek, Viski isyanına, Fransa ile yaşanan yarı savaşa, berberi savaşlarına ve 1812 savaşına hazırlıksız yakalandık, bunların hepsi, yeni cumhuriyetin potansiyel düşmanların, hem yabancı hem de yerli, saygısını kazanacak bir ordu ve donanmaya sahip olması durumunda önlenebilirdi diye yazmıştır. Bolton argümanlarında örneklendiği gibi, sağ kanadın kuralı şudur, savunmaya ne kadar çok para harcarsanız harcayın, Amerika her zaman çok zayıftır. Ülkenin generalleri Washington oyununu nasıl oynayacaklarını ve kendi gündemlerini nasıl ilerleteceklerini biliyorlar. Savaş onların oyununun adı, bunun çarpıcı bir örneği, Pentagon ve Orta Doğu'daki üst düzey subayların Başkan Obama'yı zorlamak ve Afganistan'daki savaş için asker sayısında önemli bir artış elde etmek için yürüttükleri başarılı kampanya oldu. Obama, 2008 seçim kampanyasında Afganistan'daki savaşı tırmandırmayı ve Irak'tan çekilmeyi planladığını açıkça belirtmişti, ancak aklındaki asker sayısını söylememişti. Göreve geldikten birkaç hafta sonra, Afganistan'a 21 bin ek asker göndererek seçim vaadini yerine getirdi. Sonraki aylarda, savaşa ilişkin geniş kapsamlı bir inceleme başlattı ve askeri danışmanlarından kendisine çeşitli seçenekler sunmalarını istedi. O bunu yaparken, Pentagon ve generaller, deneyimsiz Obama'yı fiilen köşeye sıkıştıran büyük bir yeni tırmanış için kamuoyunda bir kampanya yürüttüler. Kampanyaları hiç de gizli değildi. Afganistan bölgesindeki tüm ABD kuvvetlerinin başında bulunan ABD Merkez Komutanlığı'nın şefi General David Petrius, Eylül 2009'da Washington Post köşe yazarı Michael Gerson'ı aradı. Bob Woodward'a göre Petrius, Gerson'a başkan asker göndermekten kaçınırsa savaşın başarısız olacağını söyledi. Aynı ayın ilerleyen günlerinde, Genelkurmay Başkanı Amiral Mike Mullen da Senato'daki ifadesinde neredeyse aynı şeyi söyledi. Afganistan'daki ABD komutanı General Stanley McChrystal ise daha da pervasız davranarak, Obama'nın inceleme süreci için yazıldığı varsayılan gizli bir belge olan 66 sayfalık savaş değerlendirmesini, Washington Post'un iç bilgiler konusunda ustası Bob Woodward'a sızdırdı. McChrystal'ın raporunda bir yıl içinde 40 bin daha fazla asker gönderilmesi çağrısında bulunuluyordu. Eğer bu askerler gönderilmezse, savaşın büyük olasılıkla başarısızlıkla sonuçlanacağını yazmıştı. Bu durum Obama'yı tuzağa düşürdü. Çünkü Başkan McChrystal'ın Selefi General David McKiernan'ı sadece 4 ay önce görevden almıştı. Eğer Obama, McChrystal'ın artık kamuoyuna açık olan tavsiyesini reddederse, Yeni komutanını görevden almak zorunda kalacaktı, bu da yeni başkanın savaş zamanındaki liderliğinde kararsız görünmesine yol açacaktı. Siyasi bir fırtınayı göze alacaktı. Obama, tuzağa düşürüldüğünü anladı ve bu durum onu öfkelendirdi. Bir ay sonra, Ekim ayında, McChrystal Londra'da yaptığı bir konuşmada daha da ileri gitti. Obama'nın dış politika görüşmelerinde önemli bir isim olan başkan yardımcısı Joe Biden'ın desteklediği Afganistan sorununa yönelik alternatif yaklaşımı açıkça reddetti. Senato Dış İlişkiler Komitesi başkanlığı yapmış olan Biden, Afganistan'a daha fazla asker gönderilmesine karşı çıkmış ve bunun yerine Pakistan'daki el-kaide militanlarıyla mücadeleye odaklanmayı hedeflemişti. Bu yaklaşımı destekleyip desteklemediği sorulduğunda McChrystal, kısacası hayır dedi. Hem Başkan Obama hem de Savunma Bakanı Gates, açıkça alt edildiklerini hissettiler. Her ikisi de son derece gizli bilgilerin sızdırılmasını kınayan kamuoyu açıklamaları yayınladılar. Ancak artık çok geçti. McChrystal ve Pentagon kazanmıştı. Sızdırılan değerlendirmenin baskısı altında kalan Obama, karmaşık ve biraz da çelişkili bir karar aldı. Afganistan'a 30 bin asker daha göndermeyi kabul etti, ancak 18 ay sonra geri çekilmelere başlayacağını söyledi. Obama dersini almıştı, bir daha aynı tuzağa düşmek istemiyordu. Kasım 2009'un sonlarında, planlarını resmen açıklamaya hazırlanırken, en üst düzey ulusal güvenlik ekibini oval ofise çağırdı. Katılanlar arasında Gates, Mullen, Petrius, Genelkurmay Başkan Yardımcısı General James Cartwright ve Ulusal Güvenlik Danışmanı James Jones vardı. Gazeteci ve çok satan yazar Canut'un altere göre görüşme şöyle geçti. Obama Petrius'a, "David, şimdi bana söyle. Bana karşı dürüst olmanı istiyorum. Bunu 18 ayda yapabilir misin?" diye sordu. "Efendim, bu süre zarfında eğitimi tamamlayıp Afgan Ulusal Ordusuna Ana, teslim edebileceğimizden eminim, diye yanıtladı Petrius. Güzel, sorun yok, dedi başkan. Eğer 18 ay içinde yapabileceğinizi söylediğiniz şeyleri yapamazsanız, kimse kalmamızı önermeyecek, değil mi? Evet efendim, katılıyorum, dedi Petrius. Evet efendim, dedi Mullen. Gates de aynı fikirde olduğunu söyledi. Başkan, asker çekme kararlarını itirazsız kabul edecek bir askeri anlaşmayı kesinleştirmek istiyordu. Görüşmenin tutanağı daha sonra alter'e sızdırıldı, böylece kayıtlar netleşti. Bob Woodward, Obama'nın Savaşları adlı kitabında toplantıyla ilgili benzer bir anlatımda bulunmuştur. Başkanın toplanan gruba şu sözleri söylediği aktarılıyor, şimdi bana bu kararı, 30 bin daha fazla asker gönderme kararı, kabul edip edemeyeceğinizi söylemenizi istiyorum. Eğer kabul edemiyorsanız, şimdi söyleyin. Eğer kabul edebiliyorsanız, o zaman tam desteğinizi bekliyorum. Bu, kamuoyunda, kongrede ve kendi kuruluşlarınızda söyleyeceklerinizi de içeriyor. Obama daha sonra tüm yetkililere, kararını ayrıntılı olarak açıklayan, tek satır aralıklı, 6 sayfalık bir şartlar belgesi dağıttı. Kararını verirken ki niyetleri konusunda hiçbir şüphe kalmayacaktı. Ancak Woodward'ın kitabında çarpıcı bir şekilde belirttiği gibi, ordu neredeyse her şeyi ele geçiriyordu. Ancak Mark Crystal sonunda çok ileri gitti ve bu ona işine mal oldu. 2010 yılında, Rolling Stone dergisinden bir muhabirin onunla birlikte uzun süre seyahat etmesine ve kendisiyle ve ekibiyle yaptığı görüşmelere katılmasına izin verdi, bu görüşmelerde başkan ve ulusal güvenlik ekibinin üst düzey yetkilileri eleştirildi ve küçümsendi. Obama'nın onu kovmaktan başka seçeneği kalmadı. Mesajını kontrol etmek, politika üzerindeki etkisini en üst düzeye çıkarmak ve Makkristal'ın düşüşüne yol açan türden medya fırtınasından kaçınmak için Pentagon, hem cumhuriyetçilere hem de demokratlara hizmet eden devasa bir propaganda makinesi işletiyor. Savunma Bakanlığı, yurt dışında ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kamuoyunu etkilemek için ne kadar harcadığını açıklamıyor. Ancak Associated Press, 2009 yılında bir yıllık bir soruşturmada, bakanlığın o yıl halkla ilişkiler ve propaganda kampanyalarına en az 4,7 milyar dolar harcadığını ortaya koyarak, bunun en azından bir kısmını gözler önüne serdi. Apartmanının bulgularına göre, fonların en büyük kısmı, yaklaşık 1,6 milyar dolar, işe alım ve reklamcılığa gidiyor. 547 milyon dolar daha Amerikan kamuoyuna ulaşan halkla ilişkiler faaliyetlerine ayrılıyor. Yaklaşık 489 milyon dolar ise yabancı kamuoyunu hedef alan psikolojik operasyonlar olarak bilinen faaliyetlere harcanıyor. Apartmanının haberine göre, Pentagon bu yıl sadece işe alım, reklam ve halkla ilişkiler için 27 bin kişiyi istihdam edecek, bu sayı, Dışişleri Bakanlığındaki toplam 30 bin kişilik iş gücünün neredeyse tamamına eşit. Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Müsteşarı, bilgi programlarını tanıtmak için Amerika Birleşik Devletleri ve dünya genelinde 3800 askeri ve sivil personel görevlendirirken, Amerikan gazetecilik incelemesine göre, 2010 yılında Pentagon'u tam zamanlı olarak takip etmekle görevlendirilen gazete, Haber ajansı ve yayın muhabiri sayısı 2003'teki 23'ten tam olarak ona düştü. Amerikan gazeteleri ve televizyon ağlarının karşı karşıya kaldığı mali krizler nedeniyle bu sayı yarıdan fazla azaldı. Pentagon'un propaganda programları birçok biçim almaktadır. Bunlardan son derece başarılı olanlardan biri, Irak ve Afganistan savaşları sırasında Pentagon'un, ABD televizyon ve radyo ağları için sözde bağımsız analistler olarak çalışan 75 emekli askeri subayı işe almasıydı. Gerçekte ise, vergi mükelleflerinin parasıyla savaşı desteklemek için çalışıyorlardı. NBC, CBS, ABC, CNN, Fox ve MSNBC'de yer aldılar. İlk olarak 2008'de New York Times muhabiri David Barstow tarafından ortaya çıkarılan program, Polislere yayınlarında Pentagon yanlısı yorumlar yapmaları karşılığında üst düzey hükümet yetkililerine özel erişim imkanı sağlıyordu. Emekli subayların, yayınlarında Pentagon'un iddialarını savunmak için özel bir teşvikleri vardı. Pentagon'a satış yapan 150'den fazla şirket için birlikte çalışıyorlardı. Pentagon'un savaşlarla ilgili söylemlerini tekrarlayarak elde ettikleri politika yapıcılara özel erişim, Onlara zırhlı araçlardan Arapça tercümanlara kadar her şeyi içeren şirketlerinin tekliflerini sunmak için kazançlı fırsatlar sağladı. Analistlerin Pentagon'un bilgi savaşındaki öneminin bir göstergesi olarak, Savunma Bakanı Rumsfeld, programa dahil edilecek her emekli subayı bizzat onaylamayı şart koştu. Barstow'un haberleri ilk yayınlandığında, Pentagon böyle bir programın varlığını reddetmişti. Ancak aylar sonra, bir müfettiş genelinin soruşturması Barstow'un haklı olduğu sonucuna vardı. Sessizce bir açıklama yayınlanarak Redler'in geri çekildiği duyuruldu. 2009 yılında Barstow, araştırmacı gazetecilik dalında Pulitzer ödülünü kazandı. Seçim Kurulu, bazı emekli generallerin radyo ve televizyon yorumcusu olarak çalışırken, Pentagon tarafından, Irak Savaşı'na destek vermek için nasıl kullanıldığını ve birçoğunun savundukları politikalardan fayda sağlayan şirketlerle gizli bağlantıları olduğunu ortaya koyan azimli haberciliğini gerekçe gösterdi. Pentagon programının en önde gelen katılımcılarından biri, NBC ve MSNBC televizyonlarında savunma analisti olarak çalışmaya devam eden emekli dört yıldızlı Orgeneral Barry McCaffrey'di. MCCA EFRI ayrıca zırhlı araçlar üreten ve bunları hem Irak hem de Afganistan'da kullanılmak üzere Pentagon'a satmak isteyen Defense Solutions adlı bir şirkette de çalıştı. NBC'de çalışırken MCCA EFRI, o dönemde Irak'taki ABD komutanı olan General David Petrius'a bu zırhlı araçlardan 5000 tanesinin kullanılmasını öneren 15 sayfalık bir briefing paketi yazdı. MCCA EFRI, Petrius'a Defense Solutions için çalıştığını söylemedi, sık sık göründüğü NBC'ye de söylemedi. Bir keresinde kongreye verdiği ifadede, Pentagon'un Irak Defense Solutions'ın rakiplerinden birinin ürettiği zırhlı araçları tedarik etme planını eleştirdi. MCCA EFRI, yayındaki analizlerini ticari çıkarlarından ayırmakta hiçbir zorluk çekmediğini söyledi. Gerçekten mi? Gazeteci ve basın eleştirmeni Charles Kaiser, Columbia Journalism Review için yazdığı bir makalede McCaffrey'nin çifte hayatına değinerek, ''NBC News'in utanmazlığının bir sınırı var mı?'' diye sordu. Kayser'in açıkladığı gibi, bu, David Barstow'un genel olarak askeri sanayi kompleksine ve özellikle de emekli General Barry McCaffrey'nin sahip olduğu ve işlettiği, tek adamın askeri sanayi medya kompleksine yönelik 5000 kelimelik saldırısının tetiklediği birkaç sorudan biri. Kayser şu sonuca vardı, görünüşe göre MCCAF'li, Washington'daki köklü yolsuzluğun en kötü yönlerinin yaşayan bir örneği, diğer birçok emekli subayla birlikte Amerika'nın savaşlarını olabildiğince uzun süre sürdürmesinde büyük bir mali çıkarı olan bir adam. Amerika'nın savaşa olan bağlılığının bundan daha iyi bir örneği olamazdı. 1948 ila 2015 yılları arası Savunma Bakanlığı bütçeleri Aşağıda, Savunma Bakanlığı'nın 1948'den 2015'e kadar olan, enflasyona göre düzeltilmiş, sabit dolar cinsinden temel bütçeleri yer almaktadır, Dodd Yeşil kitabından. Savaş harcamaları 2001 yılına kadar temel DOD bütçelerine dahil edilmiştir. 2001'den 2015'e kadar olan 3. sütun, temel ve savaş ek bütçelerini içermektedir. Bu toplamların dışında kalanlar arasında gaziler, nükleer ve diğer savunma ile ilgili giderler bulunmaktadır. 2001 yılında New York ve Washington'da gerçekleşen terör saldırılarının ardından Bush yönetimi, ek savunma harcamaları şeklinde savunmaya ek para aktarmaya başladı. Üçüncü sütun, milyar dolar cinsinden temel ve ek savaş harcamalarını içermektedir. 2. Direksiyon başındaki endüstri Dünya çapındaki son çatışmalara kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin bir silah sanayisi yoktu. Amerikalı saban üreticileri, zamanla ve gerektiğinde kılıç da üretebilirlerdi. Ancak artık ulusal savunmada acil durumlarda doğaçlama yapma riskini göze alamayız, devasa boyutlarda kalıcı bir silah sanayisi kurmak zorunda kaldık. Buna ek olarak, 3,5 milyon erkek ve kadın doğrudan savunma teşkilatında çalışıyor. Askeri güvenliğe yıllık olarak tüm ABD şirketlerinin net gelirinden daha fazla harcama yapıyoruz. Devasa bir askeri yapılanma ile büyük bir silah sanayisinin bu birleşimi, Amerikan deneyiminde yeni bir durumdur. Ekonomik, siyasi, hatta manevi etkisi her şehirde, her eyalet meclisinde, federal hükümetin her ofisinde hissedilmektedir. Bu gelişmenin zorunlu gerekliliğini kabul ediyoruz. Ancak, bunun ciddi sonuçlarını da göz ardı etmemeliyiz. Emeklerimiz, kaynaklarımız ve geçim kaynaklarımız, toplumumuzun yapısı da bundan etkilenmektedir. Hükümet konseylerinde, askeri sanayi kompleksinin, istenmiş olsun ya da olmasın, haksız yere nüfus kazanmasına karşı dikkatli olmalıyız. Yanlış yere kullanılan gücün felaketle sonuçlanabilecek yükseliş potansiyeli mevcuttur ve devam edecektir. Başkan Dwight D. Eisenhower, 17 Ocak 1961'de, Başkan Eisenhower, oval ofisteki masasının arkasında, askeri sanayi kompleksinin tehlikeleri konusunda ulusu uyaran tarihi televizyon konuşmasını yaparken, ciddi bir ifadeyle oturuyordu. Bugün YouTube'da siyah-beyaz görüntülerde konuşmasının bazı bölümlerini izleyebilirsiniz. Ancak o zamanlar, onu televizyonda izlerken ve Beyaz Saray'ın konuşmanın metnini içeren basın bülteninde sözlerini takip ederken, kafam karışmıştı. Neyden bahsediyordu, bu askeri sanayi kompleksi neydi ve neden tehlikeliydi? Washington merkezli bir muhabir olarak, bu soruların cevaplarını bulma ve bulduklarımı, Gazetem Chicago Daily News tarafından Kasım 1961'de yayınlanan 5 bölümlük bir yazı dizisinde aktarma fırsatım oldu. Bu makaleler bugün de yeniden basılabilir çünkü hikaye özünde aynı. Fark şu ki, kompleks önemli ölçüde genişledi ve savunma harcamaları fırladı. Karlar için baskı artıyor başlıklı makalelerimden birinde, savunma sanayi şirketlerinin soğuk savaşın zirve noktasında ülkenin silah ve malzeme için harcadığı paradan pay almak için kongre üyelerinin nasıl etkilediğine odaklanmıştım. Kaynaklarımdan biri, 1 milyar dolardan fazla savunma sözleşmesine sahip bir firmanın eski halkla ilişkiler sorumlusu, bu durumu şöyle açıklamıştı. Pentagon'da devasa satış kampanyaları düzenledik ve tek bir hafta içinde tedarik yetkilileriyle düzinelerce görüşme ayarladık. Kampanya, en ince ayrıntısına kadar organize edilmiş, 2 inç kalınlığında bir kitapçıkta özetlenecekti, Hatta satış etkisini en üst düzeye çıkarmak için grafikler ve tablolar için, psikolojik olarak doğru, renklerin seçilmesine kadar her şey düşünülmüştü. Görüşmeler için bahanemiz ise orduyu yeteneklerimiz konusunda bilgilendirmek istememizdi. Aslında satış yapıyorduk. Adamın 1961'de anlattığı taktiklerin yerini PowerPoint sunumları, e-posta, kısa mesaj, cep telefonları ve diğer gelişmiş iletişim biçimleri aldı. Ancak savunma sanayi yüklenicileri üzerindeki karlı devlet sözleşmeleri alma baskısı, eskisinden daha güçlü olmasa bile aynı derecede güçlü. Sözleşme karar vericilerine erişim, sürecin anahtarıdır. Yüklenicilerin bunu sağlamasının bir yolu, özellikle aktif görevdeki orduda, kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, deniz piyadeleri, hava kuvvetleri ve sahil güvenlik, sözleşme karar verme süreçlerinde yer almış veya bu süreçlere yakın olmuş eski askeri subayları işe almaktır. Hava kuvvetleri silah programlarından, özellikle de B-2 Hayalet Bombardıman Uçağı'ndan sorumlu 4 yıldızlı General Gregory Speedy Martin'i ele alalım. Martin, hava kuvvetlerinde 35 yıl görev yaptıktan sonra 2005 yılında emekli olduğunda, kendisine iki pozisyon teklif edildi. Northrop Grumman, B2 üzerinde ücretli danışman olarak çalışmasını istiyordu. Pentagon ise onu hayalet uçak teknolojisini inceleyen gizli bir panele katılmaya davet etti. Martin her iki işi de kabul etti. Boston Globe, Martin olayını haberleştirirken şu tespitte bulundu, bu tür bariz çıkar çatışmaları, Yılda 100 milyarlarca dolar harcayan savunma tedarik sistemi ile bu zenginliklerden beslenen endüstri arasındaki kazançlı bağlantı da rutin bir gerçektir. Ve bu konuda neredeyse hiçbir şey yapılmıyor. GLOB'un 2010 tarihli raporu ve sonuçları, son 20 yılda emekli olan en yüksek rütbeli generallerin ve amirallerin kariyer yollarının analizine dayanıyordu. GLOB, çoğu için, Washington'da birçok kişinin, kiralık general, işi olarak adlandırdığı alana geçmek neredeyse karşı konulmaz bir cazibe oluşturuyor dedi. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, kiralık general modeli, savunma sanayi şirketlerinin artık bu subayları satış elemanı olarak işe almanın en iyi araçlarından biri olarak gördüklerinin kanıtıdır. Bu uygulama aynı zamanda, vergi mükelleflerinin parasıyla satın alınan silah veya hizmetlerin, liyakate göre değil, doğru üç veya dört yıldızlı içeriden kişiyi işe alma yarışını kimin kazandığına göre seçildiğini de göstermektedir. Washington'da geçirdiğim 35 yıl boyunca bu konuda yaptığım haber ve yazılardan öğrendiklerime göre, ordu ve sanayi arasındaki bağlantılar Amerika'nın savaş makinesini besliyor. Siyaset ise yakıtı sağlıyor. Pentagon ile savunma sanayi arasındaki dönüşümlü kapı sistemi 10 yıllardır eleştirilerin hedefinde. 1969'da Wisconsin'den Demokrat Senatör William Proxmire şunları söylemişti, yüksek rütbeli askeri subayların büyük savunma müteahhitlerinde işe kolayca geçmesi ve bunun tersine, büyük savunma müteahhitlerindeki üst düzey yöneticilerin Pentagon'da yüksek görevlere geçmesi, askeri sanayi kompleksinin işleyişinin sağlam bir kanıtıdır. Bu, kamu yararı için gerçek bir tehdittir çünkü suistimal olasılığını artırır. Emekliliğe bir veya iki yıl kala ve emeklilikten sonra dışarıda başarılı olan 2000'den fazla meslektaşlarının örneğine bakacak olan, tedarik planlaması veya şart namelerinde yer alan subaylar ne kadar sıkı pazarlık yapacaklar? Proxmair, ülkenin önde gelen yüz savunma yüklenicisinin bordrosunda 2072 emekli, yüksek rütbeli askeri subayın bulunduğunu söyledi. Bunu, askeri tedarik sisteminin kötüye kullanılma olasılığını artırarak kamu yararını tehdit eden son derece tehlikeli ve şok edici bir durum olarak nitelendirdi. Kasım 2009'da USA Today, Savunma müteahhitlerine danışman olarak çalışan düzinelerce emekli subayın aktif görevdeki subaylara danışmanlık yapması için işe alındığı bir askeri mentorluk programı hakkında bir dizi haberin ilkini yayınladı. Bu makalelere yanıt olarak Pentagon, programın gözden geçirilmesini emretti. Savunma Bakanı Robert Gates, 2010 yılında mentorların mali beyanlarda bulunmasını zorunlu kılmak için kuralları sıkılaştırdı, ancak programı ortadan kaldırmadı. USA Today, mentorlar hakkında soru işaretleri uyandıran makaleler yayınlamaya devam etti. Senatör John McCain, 2011 yılında Gates'in yerine geçen Savunma Bakanı Leon Panetta'ya yazdığı bir mektupta, Boeing'in 51 milyar dolarlık hava yakıt ikmal uçağı sözleşmesi için yarıştığı bir savaş oyununa emekli bir generalin, şimdiki Boeing yöneticisi, katılmasına izin verdiği için Pentagon'un mentorluk programını eleştirdi. General Charles Robertson, Pentagon'un kıdemli mentorluk programı kapsamında danışman olarak tatbikata katılmaya davet edilmişti. Haberi yayınlayan USA Today, bilgi edinme özgürlüğü yasası kapsamında talep edilen e-postaların, hava kuvvetlerinin potansiyel çıkar çatışmasından endişe duyduğunu ve savaş oyununu onun katılımına izin verecek şekilde değiştirdiğini gösterdiğini belirtti. Arizona'dan Cumhuriyetçi Senatör ve Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi üyesi McCain, Pentagon'un Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası, FOIA, taleplerini yerine getirmesinin iki yıl sürmesini eleştirdi ve mentorluk programı hakkında ciddi bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. Panetta sonunda McCain'e Robertson’ın çıkar çatışması yaşamadığını belirten bir mektupla yanıt verdi. Bu arada Boeing, Hava Kuvvetleri için tanker uçağı inşa etmek üzere 51 milyar dolarlık sözleşmeyi kazandı. Silah üreten savunma sanayi şirketlerine ek olarak, Ordu, ABD birlikleri için patates soyma, yemek servisi yapma ve çamaşır yıkama gibi işleri yapan hizmet yüklenicilerine de bağımlıdır. Bu gizli yüklenici ordusunun amacı, para tasarrufu sağlarken askerlerin ana görevlerine odaklanmalarını ve silahlı kuvvetlerin tamamen gönüllülük esasına dayalı ordunun kapasitesini genişletmelerini mümkün kılmaktı. 2008 yılına gelindiğinde, Savunma Bakanlığı Irak'ta asker sayısından daha fazla taşeron çalıştırıyordu, 155.826 özel taşeron ve 152.275 asker. 2013 itibariyle, Savunma Bakanlığı'nın Afganistan'da 108 bin taşeron çalışanı varken, asker sayısı dü, yani her askere 1,6 taşeron düşüyordu. Christian Science Monitor'da Molly Dunigan tarafından kaleme alınan bir görüş yazısına göre, bu düzeyde özelleştirme modern savaş tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir durum ve ölümcül sonuçlar doğurmuştur. Örneğin, Haziran 2012 itibarıyla Irak'ta 1569, Afganistan'da ise 1173 Amerikalı yüklenici hayatını kaybetmiştir. En sansasyonel olaylardan biri, 31 Mart 2004'te, Blackwater Worldwide şirketinin dört güvenlik görevlisinin, Bağdat'ın batısındaki Fallujah şehrinden mutfak ekipmanı almak üzere giden üç boş kamyondan oluşan bir konvoyu korumakla görevlendirildiği sırada yaşandı. Blackwater görevlileri pusuya düşürüldü, öldürüldü ve ateşe verildikten sonra sokaklarda sürüklendi. Sevinçli bir kalabalığın gözleri önünde, kararmış, kömürleşmiş cesetlerinden ikisi bir köprüden asıldı. Ne yazık ki, sivil yükleniciler hem şiddetin failleri hem de mağdurları olmuşlardır. 16 Eylül 2007'de, Blackwater çalışanlarından oluşan bir grup, Bağdat'ın işlek bir meydanında silahlı çatışmaya girdi. 17 sivil öldü ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20'den fazla kişi yaralandı. Olay yerindeki bir Iraklı polis memuruna göre, korku filmi gibiydi. FBI, 17 silahlı ölümden en az 14'ünün haksız yere gerçekleştiği sonucuna vardı. 5 Blackwater güvenlik görevlisi adam öldürme suçundan yargılandı. Dava, 2009'da bir federal bölge hakimi tarafından düşürüldü, ancak 2011'de bir temiz mahkemesi tarafından yeniden ele alındı. Güvenlik görevlilerinden dördü Ekim 2014'te bir federal bölge mahkemesinde mahkum edildi. 5. güvenlik görevlisi ise adam öldürme suçunu kabul etti ve savcılarla işbirliği yaptı. Eski bir deniz komandosu olan Blackwater'ın kurucusu Erik Prince, şirketi 2010 yılında satmadan önce adını HE olarak değiştirdi. Yeni sahipler şirketin adını Akademi olarak değiştirdi ve yeni bir web sitesi oluşturdu ancak şirket elit hizmet sağlayıcısı olarak faaliyetine devam ediyor. ABD'li yüklenicilerin yoğun katılımı Amerika'nın Irak'taki varlığının belirleyici bir özelliğiydi. En büyük yüklenicilerden biri 1995'ten 2000'e kadar CEO'luğunu Dick Cheney'nin yaptığı Halliburton şirketiydi. Cheney, 2001'den 2009'a kadar başkan George W. Bush döneminde başkan yardımcılığı yaptı. Amerika'nın savaş makinesini oluşturan güçler arasındaki bağlantıların daha iyi bir örneği, Heliburton cheney ilişkisinden daha iyi olamazdı. Washington Post'un Temmuz 2006 tarihli bir haberine göre, Heliburton uzun yıllar boyunca orduya dünya çapındaki askerlerin beslenmesini, barınmasını ve evdeki arkadaşları ve aileleriyle iletişim kurmasını sağlamayı içeren geniş bir yelpazede hizmet sunma konusunda münhasır haklara sahipti. Bu anlaşma Heliburton için milyarlarca dolarlık bir geliri temsil ediyordu. Ancak 2006 yılının ortalarında ABD'nin Irak ve Afganistan'daki savaşlarının doruk noktasında Ordu Heliburton ile olan pahalı ve özel anlaşmasını feshetme kararı aldı. Haberi aktaran Washington Post, ordunun bu kararının, sözleşmeyi siyasi bağlantıları olan şirketlerin savaştan kar elde etmesinin sembolü olarak gören kişilerin yıllarca süren şikayetlerinin ardından geldiğini belirtti. Hükümet denetimleri ayrıca 1 milyar dolardan fazla şüpheli harcamayı ortaya çıkardı. İhbarcılar, Halliburton'un bir kasa gazlı içecek için 45 dolar ücret aldığını, Yemeklerde iki kez fatura kestiğini ve askerlerin kirli suda yıkanmasına izin verdiğini iddia etti. Post gazetesine göre, Halliburton, Irak işgali sonucunda diğer tüm yüklenicilerden daha fazla para kazandıktan sonra iddiaları reddetti. Savunma bütçesinde dolaşan milyarlarca dolar, yolsuzluk, açgözlülük ve diğer hırs türleri için bolca fırsat sunuyor. Müteahhit skandalları yeni değil. Daha 1975 Ekim'inde, senato müfettişlerinin da dahil olmak üzere en az 11 büyük savunma müteahhidinin, Pentagon üst düzey yetkililerini ağırlamak için lüks tesisler işlettiğine dair kanıtlar bulduğunu anlatan haberler yazmıştım. Bu tesisler arasında bıldırcın ve sülün avı, yatçılık ve eğlence amaçlı olanlar da vardı. Northrop, Pentagon ve Kongre VIP'lerini ağırlamak için Maryland'deki bir kaz avı kulübesini kullandığını kabul etmişti. Skandal üzerine Savunma Bakanı James Schlesinger, savunma müteahhitlerinin Savunma Bakanlığı yönetmeliklerinde bir açık bulduğunu söyledi. Birkaç hafta sonra, Kasım 1975'te Pentagon, bazı yetkililerin savunma müteahhitlerinden ücretsiz av gezileri ve diğer ayrıcalıklar almasına olanak tanıyan raporlama kurallarındaki potansiyel açıkları kapatacağını duyurdu. Bir diğer unutulmaz savunma skandalı ise Şubat 1985'te manşetlere çıkan 600 dolarlık klozet kapağıydı. Siyasi karikatürist Herr Blok, Savunma Bakanı Kaspar Weinberger'ı boynuna bir albatros gibi asılı duran bir klozet kapağı ile çizmişti. 600 dolarlık fiyat sorulduğunda, Lockheed Corporation Başkanı Lawrence Kitchen, şirketinin bu ürünlerden sadece %13,4 kar elde ettiğini söyledi. Bu ürünler, deniz kuvvetlerinin P3C Orion denizaltı karşıtı uçakları için özel bir plastik kılıftı. Buna rağmen Kitchen, fiyatı 100 dolara düşürdü ve Savunma Bakanlığına 29.165 dolar iade yaptı. 1980'lerin ortalarında 660 dolarlık küllükler, 7600 dolarlık kahve makineleri ve 74 bin dolarlık merdivenlerle ilgili haberler de yer aldı. Amerika'nın savunmasını artan harcamalarla güçlendirmeye çalışan Başkan Reagan, bu haberlere ihalelerdeki israf ve yolsuzluğa karşı mücadelemiz 436 dolarlık çekiç örneğinde olduğu gibi devam edecek, ancak yeterli askeri ödeneklere sahip olmalıyız diyerek yanıt verdi. Savunma bütçeleri arttıkça, harcama skandallarının boyutu da arttı. 2011'de Boeing, orduya tanesi 7 dolara mal olan kauçuk kargo yükleme silindirleri için 1678 dolar fatura kesti. 2012'de, hükümet israfı hakkında yıllık bir rapor yayınlayan Oklahoma'lı Cumhuriyetçi Senatör Tom Coburn, Savunma Bakanlığı'nın hayati savunma önceliklerinden ödün vermeden önümüzdeki 10 yılda 69 milyar dolar tasarruf edebileceğini söyledi. Savunma paralarını mikro bira fabrikaları işletmek, Twitter argo dilini incelemek, kurutulmuş et üretmek veya Star Tire'yi incelemek için kullanmak ulusumuzu savunmaya hiçbir katkı sağlamaz, diye belirtti. 2013 yılında, ABD donanması, 1991'deki Tailhook olayından bu yana en büyük yolsuzluk skandalıyla karşı karşıya kaldı. Bu olayda, Las Vegas'taki bir sempozyumda yüzü aşkın ABD donanması ve deniz piyadeleri havacılık subayının 83 kadın ve 7 erkeğe cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilmişti. Bu son olayda ise, Malezyalı bir savunma müteahhidi ve Glenn Defense Marine'in CEO'su olan, İri cüssesi nedeniyle şişman Leonard olarak bilinen Leonard Glenn Francis'in, römorkörlerden yakıta kadar her şey için donanmayı sürekli olarak fazla faturalandırdığı iddia edildi. ABD donanmasını 10 milyon dolardan fazla dolandırdığı öne sürüldü. Birkaç yıl boyunca bu planı yürütmesine yardım eden iki donanma komutanı, gemi ve denizaltı hareketleri hakkında gizli bilgiler sağlamakla suçlandı. Ayrıca bir donanma suç araştırma servisi ajanı da tutuklandı. Şişman Leonard, donanma muhbirlerine nakit para, fahişeler ve Tayland'daki bir Lady Gaga konserine biletler de dahil olmak üzere çeşitli iyilikler karşılığında ödeme yaptı. 11 Eylül saldırıları, Başkan Bush'un terörle savaşını finanse etmeye hevesli, tedirgin bir kongre tarafından onaylanan yeni bir savunma harcaması dalgasını tetikledi. Müteahhitler zenginlik içinde yüzdüler. Time dergisi, ABD askeri harcamalarının 2008'de kişi başına 2700 dolar olduğunu, 1998'de ise kişi başına 1500 dolar olduğunu bildirdi. Mark Thompson'ın makalesinde, NATO müttefiklerimizin aynı dönemde kişi başına sadece yaklaşık 500 dolar harcadığı belirtildi. Thompson, ABD'nin savunmaya büyük harcamalar yapma isteğinin, müttefiklerimizin kendi harcamalarından kısmalarına ve bunun yerine tasarruflarını altyapı ve sağlık hizmetlerine aktarmalarına olanak sağladığını bildirdi. Hükümetin savunma harcamalarından faydalananlar arasında binlerce savunma sanayi çalışanı da bulunuyor. Jennifer Rizzo, 2011 yılında CNN için yaptığı bir haberde, savunma sanayinde yaklaşık 3 milyon kişinin istihdam edildiğini, hem doğrudan, silah üretimi gibi, hem de dolaylı olarak, bir kasabada yüklenici firmanın bulunduğu yerdeki yerel işletmelerde çalışarak, belirtti. Vizo, kanun koyucuların kendi bölgelerinde savunma sözleşmeleri için mücadele etmelerini ve savunma yüklenicilerinin de sözleşmeleri için lobi yapmalarını sağlayan şey, bu büyük paralar ve iş rakamlarıdır diye açıkladı. Askeriyede teknolojik olarak gelişmiş ekipmanlara olan yüksek talep nedeniyle, savunma sanayiindeki işlerin önemli bir kısmı iyi maaşlıdır. Havacılık ve Uzay Sanayileri Birliği'nin 2012 yılında bildirdiğine göre, havacılık ve savunma işçilerine ödenen ortalama yıllık maaş 80.175 dolardır, bu da o dönemde ortalama bir Amerikalı işçinin kazandığı 44.410 dolardan yaklaşık %80 daha fazladır. 2013 yılında yürürlüğe giren bütçe kesintileri, en azından geçici olarak, savunma harcamalarında kısıtlamalara yol açtı. Ancak savunma yüklenicileri, siber güvenliği milyarlarca dolar getirebilecek bir sonraki gelir kaynağı olarak görüyor. Bir pazar araştırması raporu, ABD federal siber güvenlik pazarının 2013 ile 2018 yılları arasında 65,5 milyar dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor. Delaware'den Demokrat Senatör Tom Carper, federal kurumların 2013 yılı itibariyle siber güvenliğe, bazı son siber saldırılarla bağlantılı olduğu düşünülen Kuzey Kore'nin tüm GSYİH'sinden daha fazla harcama yaptığını söyledi. Günümüzün konusu siber savaş, bu bilim kurgu değil, bu gerçeklik, dedi. Siber uzay yüklenicileri, devlet ihale karar vericilerine ne kadar yakın, bir cevap, 2010'dan beri Obama'nın baş istihbarat yetkilisi olan ve 1,3 milyar dolarlık ulusal güvenlik danışmanlık şirketi Booz Allen Hamilton'da eski bir yönetici olan James R. Clapper J.R.'dır. Emekli bir hava kuvvetleri generali olan Clapper'ın kariyer yolu, bir askerin nasıl bir savunma yüklenicisine ve ardından federal bir istihbarat teşkilatının zirvesine geçebileceğini göstermektedir. Tam anlamıyla dönüşümlü kapı örneği. Boz Allen'ın diğer ünlü çalışanları arasında, ulusal güvenlik sırlarıyla dolu bir bilgisayarı alıp kaçmadan önce yılda 200 bin dolar kazanan genç bilgisayar dehası Edward da bulunuyor. Snowden, materyallerini haber medyasına sızdırarak Obama hükümetini ve hatta Mart 2013'te kongreye ulusal güvenlik ajansının milyonlarca Amerikalı hakkında veri toplamadığını söyleyen Klepper'ı bile zor durumda bıraktı. Klepper daha sonra hükümetin gözetim düzeyini yanlış beyan ettiği için özür diledi. Ülkeden kaçan Snowden, casuslukla suçlandı. Ancak ifşaatları, NSA'nın günde tahmini 1,7 milyar iletişim dinlemesini yakalamak için oluşturduğu küresel istihbarat ağına eşi benzeri görülmemiş bir bakış açısı sağladı. NSA, kendisine akan bilgilerin analizine yardımcı olmak için Booz Allen Hamilton, Boeing, S.A.I.C., Northrop Grumman, Raytheon ve CACI International gibi 480'den fazla özel şirkete güveniyor. Tim Şorok'a göre, sözleşmeli çalışanlar, NSA'nın casusluk ve gözetleme operasyonları için vazgeçilmez hale geldi. 2013 yılında salonda yayınlanan bir yazısında, ulusal istihbarat bütçelerinin %70'inin özel sektöre harcandığını belirtti. Bu siber sözleşmeli çalışanların en büyük yoğunluğu, NSA'nın Fort Mead, Maryland'deki genel merkezine yaklaşık bir mil uzaklıktaki bir iş parkında bulunuyor. Birçok savunma sanayi yüklenicisinin, Virginia'daki Arlington County'de bulunan devasa Pentagon kompleksinin yakınından geçen ve Beltway olarak bilinen 495 numaralı eyaletler arası yolun yakınında Washington'da ofisleri de bulunmaktadır. Bu yükleniciler federal hükümet sözleşmelerinden beslendikleri için Beltway haydutları olarak bilinirler. 1961'de, Askeri Sanayi Kompleksi hakkında ilk kez yazdığımda, başlık savunma sözleşmelerinde etkili olan siyasi ve ekonomik güçleri 25 milyar dolarlık çekişmemiz olarak tanımlıyordu. Savunma Bakanlığı, yarım yüzyıl önce sütten füzelere kadar her şeyi satın almak için bu kadar para harcıyordu. Ancak o zamanlar bu rakam ne kadar büyük görünse de, hükümetin 2011 yılında 170 bin yükleniciye verdiği 536,8 milyar dolarlık savunma sözleşmesinin sadece küçük bir bölümünü oluşturuyor. Paranın büyük bir kısmı, soğuk savaşın sona ermesinden sonra gerçekleşen silah sanayi konsolidasyonunda ortaya çıkan küçük bir grup büyük yüklenicinin eline geçti. 11 Eylül saldırılarıyla birlikte, daha küçük bir savunma bütçesinin barış getirisi sağlayabileceğine dair umutlar da yok oldu. Polaris Enstitüsü'nün bir raporu bunu şöyle ifade ediyor, devam eden terörle mücadele, savaş ekonomisi yoluyla şirketlere daha fazla koruma sağlıyor. Kanada Merkezli Düşünce Kuruluşu Polaris, şu açıklamayı yapıyor, Savunma sanayisi artık piyasa fiyatlarını dikte etme yeteneğine sahip ve savunma politikasının oluşturulmasında etkili bir rol oynayacak kadar güce sahip birkaç çok büyük ve güçlü şirketten oluşuyor. Dev askeri müteahhitler, artan militarizasyon ortamında gelişiyor ve ABD hükümeti ve uluslararası kuruluşlar, Dünya Ticaret Örgütü tarafından sağlanan tercihli muamele, sübsidiler ile destekleniyor. İşte, ABD Bütçe ve Yönetim Ofisi tarafından federal ödenekleri kamuoyuna açıklamak amacıyla kurulan usaspending.gov adlı web sitesinden elde edilen verilerin CNBC tarafından yapılan bir araştırmasına göre, en büyük 10 savunma sanayi yüklenicisinin listesi. Lockheed Martin, 2011 yılında 40 milyar dolarlık sözleşme. 2011 geliri 46 milyar dolar. Merkezi Washington, D.C.'nin Maryland banliyosu Bethesda'da bulunan Lockheed, uydular, uzay araçları, savaş uçakları, füze savunma sistemleri ve diğer ürün ve hizmetleri araştırır, tasarlar, geliştirir ve üretir. Lockheed'in 2012'deki en büyük sözleşmesi, Savunma Bakanlığı ile sabit kanatlı bir uçak için yapılan 3,48 milyar dolarlık sözleşmeydi. Lockheed'in 2011 yıllık raporunda şirket, satışlarının %82, sini ABD hükümeti müşterilerinden, bunun %61'ini savunma bakanlığından ve %17, sini yabancı hükümetlerden elde ettiğini belirtiyor. Boeing, 2011'de 21,5 milyar dolarlık sözleşme, 2011 geliri 69 milyar dolar. Boeing'in ana gelir kaynakları ticari hava yollarıdır. Ancak Chicago merkezli şirketin savunma, uzay ve güvenlik bölümü öncelikle ABD hükümetiyle çalışmaktadır. General Dynamics, 2011 yılında 19,5 milyar dolarlık sözleşme imzaladı. 2011 geliri 33 milyar dolar oldu. Merkezi Fairfield, Connecticut'ta bulunmaktadır. Şirketin sözleşmelerinin çoğu donanma, 12,9 milyar dolar, ve ordu, 4,6 milyar dolar ile yapılmıştır. Büyük sözleşmelerinin çoğu denizaltı ve üretimi ile ilgilidir ve en büyük denizaltı sözleşmesi 2 milyar doların üzerindedir. Raytheon, 2011 yılında 15 milyar dolarlık sözleşme, 2011 gelirleri 25 milyar dolar. Merkezi Voltum, Massachusetts'te bulunan Raytheon'un en bilinen ürünü, ABD donanmasına tedarik edilen Tomahawk seyir füzeleridir. Şirketin büyük sözleşmeleri arasında hava savunma sistemleri, deniz muharebe sistemleri, füze sistemleri ve diğer askeri ürünler yer almaktadır. United Technologies, 2011 yılında 8 milyar dolarlık sözleşme imzaladı. 2011 gelirleri 58 milyar dolar oldu. Merkezi Hartford, Connecticut'ta bulunan şirket, uçak motorlarından helikopterlere, Yakıt hücrelerinden asansörlere ve bina sistemlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi üretiyor. 2011 yılındaki en büyük sözleşmesi ise 910 milyon dolarlık bir gaz türbini ve jet motorlu uçak üretimi sözleşmesiydi. SAIC, Science Applications International Corporation, 2011 yılında 7,4 milyar dolarlık sözleşme imzaladı. 2011 gelirleri 11,1 milyar dolar oldu. Merkezi McLean, Virginia'da bulunuyor. Şirketin 41 bin çalışanı robotik, bilgi teknolojisi hizmetleri ve istihbarat analizi alanlarında faaliyet gösteriyor. 2012 yılında Washington Post, SAIC'in New York şehri ile ilgili bir sözleşmede skandalla karşı karşıya kaldığını bildirdi. Bu haber, SAIC'in satış ve karlarının düşüştüğü olduğu ve şirketin çeşitli davalarla boğuştuğu bir dönemde ortaya çıktı. SAIC, davayı çözmek için 500 milyon dolarlık bir para cezası ödemeyi kabul etti, üç şirket yöneticisini görevden aldı ve yeni bir CEO atadı. Bu kişi, 67 yaşında, emekli dört yıldızlı Hava Kuvvetleri Generali John P. Jumper'dı. Jumper, 2007'den beri SAIC yönetim kurulundaydı ancak kurumsal deneyimi azdı. Forbes, yeni görevindeki yıllık maaşının 2,75 milyon dolar olduğunu bildirdi. L3 Communications, LLL, 2011 yılında 7,38 milyar dolarlık sözleşme imzaladı. 2011 geliri 15,17 milyar dolar oldu. Merkezi New York'ta bulunan L3, kendisini komuta, kontrol, iletişim, istihbarat gözetleme ve keşif sistemleri, uçak modernizasyonu ve bakım ve devlet hizmetleri alanlarında ana yüklenici olarak tanımlıyor. Şirketin 2011 yılındaki sözleşmelerinin neredeyse yarısı hava kuvvetleriyle yapıldı. Baye Systems, 2011 yılında 6,9 milyar dolarlık sözleşme imzaladı. 2011 yılında 30,1 milyar dolar gelir elde etti. Baye, merkezi İngiltere'nin Farmborough şehrinde bulunan, çok uluslu bir İngiliz savunma, güvenlik ve havacılık şirketidir. En büyük sözleşmesi, bir muharebe saldırı ve taktik aracı içindi. Oşkoş şirketi, 4,94 milyar dolarlık sözleşme, 2011 geliri 7,6 milyar dolar. Oşkoş, Wisconsin'de genel merkezi bulunan Oşkoş, 80 yıla aşkın süredi ABD Savunma Bakanlığı'nın yüklenicisi olup, ağır ve orta yük kapasiteli taktik kamyonlarının önde gelen tedarikçisi haline gelmiştir. McKesson Corporation. 2011 yılında 4,7 milyar dolarlık sözleşme imzaladı. 2011 yılında 112 milyar dolar gelir elde etti. Merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan McKesson, kendisini bir ilaç dağıtımcısı ve sağlık bilişim teknolojisi şirketi olarak tanımlıyor. Şirketin devlet sözleşmelerinin büyük çoğunluğu, 3,8 milyar dolar, Gaziler İşleri Bakanlığı'ndan kaynaklanıyor. Savunma sanayi şirketleri, kongrenin savunma projelerini onaylamasının en kesin yolunun, silah ve diğer ürün ve hizmetlerin üretimini mümkün olduğunca çok eyalet ve kongre bölgesinde gerçekleştirmek olduğunu öğrendiler. Bu nedenle, savunma çalışmaları gerekli olup olmamasına, kusurlu olup olmamasına, yanlış yönlendirilmiş olup olmamasına bakılmaksızın istihdam sağladığı için kendi memleketinizde bile yapılabilir. Hangi kongre üyesi, kendi bölgesine iş imkanı getirmeyi ve yerel ekonomiyi geliştirmeyi vaat eden bir anlaşmaya karşı oy verecek? Cevap neredeyse hiç kimse. Savunma sanayi şirketleri muhtemelen kongredeki temsilcileriniz ve başkanınızla olan ilişkilerini geliştirmek için onların seçim kampanyalarına ve sevdikleri hayır kurumlarına ve projelere katkıda bulunmak isteyeceklerdir. Amerika'nın silah tüccarları dünyaya silah satıyor. Barış Sever Amerika'da füze, roket ve torpido gibi konvansiyonel silahların diğer ülkelere satışı işi hızla büyüyor. Tarafsız bir araştırma haber kuruluşu olan Kamu Bütünlüğü Merkezi'nin raporuna göre ABD'nin küresel topluma ticari silah satışları 2011 mali yılında 44,28 milyar dolara ulaştı. Bu da bir önceki yıla göre 10 milyar dolarlık bir artış anlamına geliyor. Rapor, Dışişleri Bakanlığı'nın ticari silah satışlarına ilişkin incelemesine dayanmaktadır. Merkez, bu satışların, hükümetler arası silah ihracatıyla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'ni dünyanın en büyük konvansiyonel silah tedarikçisi haline getirdiğini belirtti. Merkez, son dönemdeki artışın büyük bir kısmı, Suudi Arabistan, Brezilya ve Hindistan'a yapılan satışların büyük ölçüde artmasından kaynaklandı dedi. Bu ikiyüzlülük mü? Kesinlikle, geçmişe bir bakın. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanan silah sevkiyatları, aynı Dışişleri Bakanlığı'nın insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirdiği bazı ülkelere gidiyor. Dışişleri Bakanlığı, silahların iç baskı için değil, dış savunma için olduğunu vurgulayarak, demokratik olmayan ülkelere yapılan silah sevkiyatını savundu. ABD'nin 2011 yılında 44,28 milyar dolarlık silah satışı, aralarında yakın geçmişte demokratik muhalefeti bastırma konusunda sicili bulunan Cezayir, Mısır ve Peru'da dahil olmak üzere 173 ülkeye yapıldı. Merkez, Suudi Arabistan için 877 milyon dolarlık silah alımına onay verildiğini bildirdi. Bu silahlar arasında ateşli silahlar, Göz yaşartıcı gaz ve isyan kontrol ajanları içerebilecek zehirli maddeler, ağır silahlar, patlayıcılar, füzeler, roketler ve torpidoların yanı sıra zırhlı araçlar, uçaklar ve güdümlü füze sistemleri de bulunuyordu. Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'daki insan hakları sorunlarının, ifade özgürlüğüne getirilen kısıtlamaları ve kadınlar, çocuklar ve işçiler için eşit hakların eksikliğini içerdiğini belirtti. İsrail'e Suudi Arabistan'a gönderilenlere benzer 1,5 milyar dolarlık silah teslimi yetkisi verildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın insan hakları inceleme raporunda İsrail, sivillere yönelik terörist saldırılar ve Arap vatandaşlarına karşı konut, istihdam ve gözaltı uygulamalarında ayrımcılık yapmakla suçlandı. Özetle, Amerika, dünyada barış istediğini iddia etse de, savaşın kendi çıkarını olduğu açıktır. 3. Kongre ve Beyaz Saray, sorunun hayati bir parçası. Askeri Sanayi Kompleksi, Başkan Eisenhower'ın başlangıçta öngördüğünden çok daha kötü bir hale geldi, kongreyi ele geçirdi. Dolayısıyla, bu olguya artık haklı olarak Askeri Sanayi Kongre Kompleksi denmelidir. Senatör John McCain, 2011-2003 yılında ABD Başkan Yardımcısı olan Dick Cheney, George W., Bush yönetimini Saddam Hüseyin'i devirmek için Irak'ı işgal etmeye zorladı. Bu politika zaferi, Cheney'nin hem Amerika'nın en güçlü neo-muhafazakar politika yapıcısı hem de en başarılı siyasi iç savaş ustası statüsünü teyit etti. Ancak Cheney'nin müthiş yetenekleri bile, Bush'un babası Başkan George H., W., Bush döneminde savunma bakanı olarak verdiği önceki bir mücadeleye karşı yetersiz kaldı. 1990 yılında Cheney, Kongre'nin MC Donald Douglas tarafından üretilen 120 adet C-17 kargo uçağının satın alınmasını finanse etmesini istedi. Cheney, ordunun ihtiyaç duyduğu dev uçak sayısının bu kadar olduğunu ve uçaklar üretildikten sonra programın sonlandırılması gerektiğini söyledi. Kongre bu görüşe katılmadı ve Pentagon'un istediğinden daha fazla C-17 uçağı tedarik etme yönünde oy kullandı. Ve 20 yılı aşkın bir süredir, her iki siyasi partiden başkanlar döneminde, kongre bu uçakların daha da fazlasını finanse etmeye devam etti. Başkanlar George W., Bush ve Barack Obama dönemlerinde savunma bakanlığı yapmış olan Robert Gates, Nisan 2009'da kongreye, o dönemde hava kuvvetleri için planlanan 205 adet C-17 uçağının yeterli olduğunu ve programın durdurulması gerektiğini söylemişti. Kongre, çeneyi görmezden geldiği gibi Gates'i de görmezden geldi ve 18 uçak daha ekledi. Filoyu 223'e çıkaran bu genişleme, her bir uçağın maliyetinin başlangıçtaki 200 milyon dolardan yaklaşık 250 milyon dolara fırlamasıyla aynı zamana denk geldi. Neden mi? Cevap basit. Boeing'in verilerine göre, C-17 programı 650 tedarikçiyi ve 44 eyalette 30 binden fazla işi destekliyor. Boeing, 1997'de M.C. Daniel Douglas ile birleştiğinde bu programı devralmıştı. C-17 sadece bir savunma programı değil, aynı zamanda bir refah programı, şirketler için kar, işçiler ve sendikalar için iş imkanı ve işbirlikçi yasa koyucular için siyasi destek sağlıyor. Pentagon'un gerekli görmediği uçaklar, kongre üyelerinin ve senatörlerin yeniden seçilmesini desteklemek için üretildi. 2009'da Bloomberg Business, C-17'nin öyküsünü şu başlıkla özetlemişti, o bir kuş, o bir uçak, o bir domuz eti. C-17, büyük bir savunma bütçesine, militarizme ve hatta savaşa yönelik çıkarları olan ekonomik ve siyasi güçlerin çarpıcı bir örneğidir. Askerileşmiş toplumumuzda neredeyse her kongre üyesi veya senatör için güvenli bir oy varsa, o da güçlü savunmaya verilen oydur. Kendi bölgesinde veya eyaletinde askeri harcamaları desteklemeyen bir kongre adayı, rakipleri tarafından savunma konusunda zayıf olmakla suçlanacaktır. Kasım 1961'de Chicago Daily News için yazdığım ip çekme serisinde, Mississippi'den Demokrat Temsilci ve Temsilciler Meclisi Savunma Ödenekleri Alt Komitesi üyesi Jamie Elvito'nun bir kongre komitesi önünde verdiği ifadede dile getirdiği şu noktayı aktarmıştım: Savunmanın savunma harcamalarımızı belirlememizde rol oynayan faktörlerden sadece biri olduğuna inanıyorum. Diğerleri ise başlangıç yatırımı, savunma harcamalarının anlık faydalarının dağıtılması, tüm hizmetlerin gözetilmesi, tüm savunma müteahhitlerine adil bir pay verilmesi ve askeri üslerin tüm bölgeleri kapsayacak şekilde yayılmasıdır. Witten, Temsilciler Meclisi'ndeki konuşmasında, Askeri harcamalara karışan özel çıkarların muhtemelen Amerikan iç politikası ve siyasetindeki en büyük faktör olduğunu da eklemişti. Hevlet Packard şirketini kuran ve ardından 1970'lerin başında Savunma Bakanı Melvin Laird'in iki numaralı adamı olarak Pentagon'a katılan milyoner David Packard, kısıtlamalar olmadan hareket edebilseydik, savunma harcamalarında yılda 1 milyar dolar tasarruf edebilirdik diye tahmin etmişti. Ne tür kısıtlamalar? Packard, Aralık 1971'deki bir basın toplantısında, siyasi kısıtlamalar diyerek, askeri üslerin bölgelerine para kazandırdığı gerekçesiyle kapatılmasını istemeyen kongre üyelerini kastettiğini açıkça belirtti. Packard'ın bu açık sözlü değerlendirmesi, Pentagon'daki görevinden istifa ettiği sırada geldi. Bakan Laird, onun gidişine açıkça üzülmüştü. Da ve Peckert, dedi, savunma bakanlığı kurulduğundan beri başına gelen en iyi şey. Geleneksel olarak, hem Amerika'nın muhafazakar hem de liberal hareketleri, askeri harcamalardaki önerilen artışları eleştirel bir şekilde incelemek ve bunlara karşı çıkmak için nedenler bulmuştur. Bunun en iyi örneği, ikinci. Dünya Savaşı'nı kazanan müttefik kuvvetlerinin lideri ve 5 yıldızlı general olarak görev yaptığı orduya karşı uyarıda bulunmak için Beyaz Sarayı kullanan Cumhuriyetçi Başkan Eisenhower'dır. Eski general, 8 yıllık başkanlığı boyunca ordunun programlarını gerekçelendirmesini sağlamaya çalıştı. Mart 1956'da Beyaz Saray'da yapılan bir toplantıda, Ordunun atlardan kurtulmasının 50 yıl sürdüğünden şikayet etti ve yeni donanma füzelerinin neden yerini aldıkları silahlardan çok daha pahalıya mal olduğunu sorguladı. Toplantı notları, Eisenhower'ın kimsenin gelip bir şeyden kurtulalım dememesinden dolayı sinirlendiğini gösteriyor. Liberaller geleneksel olarak silah yerine tereyağına harcama yapmayı tercih etmişlerdir. Ancak savunma sanayinin seçimlerdeki gücü, bu tarihsel kalıpları büyük ölçüde alt üst etmiştir. 2006 yılında, geniş çevrelerce liberal olarak kabul edilen Kaliforniyalı Demokrat Senatör Barbara Boxer, Pentagon'un itirazlarına rağmen C-17'nin finansmanının devam etmesini savunan 18 senatörden oluşan grubun içindeydi. 1997'den beri uçağın ana yüklenicisi olan Boeing'in, Kaliforniya'nın Long Beach kentinde 5000 işçi çalıştıran bir fabrikası bulunmaktadır. Benzer şekilde, 1987'den 2011'e kadar Missouri'yi Senato'da temsil eden Cumhuriyetçi Kit Bond da coşkulu bir destekçiydi. Boeing'in savunma işlerinin merkezi Missouri, St. Louis'de bulunuyor. Bond, bu uçaklara ihtiyacımız var, dedi. Bu aynı zamanda bir savunma sanayi üssü meselesi. 43 eyalette iş imkanı yaratıyor. Ama bu ikinci bir konu. Gerçek bir ihtiyaç olmadıkça bunu zorlamayız. Başkan John F. Kennedy, 15 Ocak 1962'de, Eisenhower'ın askeri sanayi kompleksinin tehlikeleri konusunda uyarıda bulunduğu veda konuşmasından neredeyse tam bir yıl sonra, Dışişleri Bakanlığı konferans salonunda bir basın toplantısı düzenledi. Kennedy'ye benzer endişeleri olup olmadığını sorabilmek için ön sıralarda bir yer bulmayı başardım. Kennedy, Eisenhower'ın dile getirdiği noktanın sürekli dikkat çekmeyi hak ettiğini söyledi. Kennedy'ye göre sorun şu ki, işe yarayan istihdam ve diğer her şey nedeniyle harcamalarda büyük bir çıkar çatışması oluşuyor ve bu da onun da, bizim de mücadele ettiğimiz konulardan biri. Başka bir deyişle, savunma harcamaları iş imkanları yaratır. Silah üreticileri, senatörlerin, kongre üyelerinin ve başkanların kendi seçmenleri için işleri koruma arzusunun farkındadır. Ancak Washington'daki etkilerini güvence altına almak için yükleniciler düzenli olarak Kongre'nin her iki kanadındaki favorilerini desteklemek amacıyla milyonlarca dolar tutarında seçim bağışı yapmaktadır. Ve bu katkılar karşılığını veriyor. Kar amacı gütmeyen, tarafsız sorumlu siyaset merkezinin yaptığı bir araştırmaya göre Savunma sektörü 2012 seçim kampanyası döneminde siyasi adaylara ve komitelere 27 milyon dolar bağışta bulundu. En büyük bağışçılar arasında Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, Raytheon, United Technologies ve General Dynamics yer alıyor. Araştırma, 16,4 milyon doların cumhuriyetçilere, 11 milyon doların ise demokratlara gittiğini ortaya koydu. Bağışlar, askeri ve savunma harcamalarını denetleyen Silahlı Kuvvetler ve Ödenek Komitelerinde yer alan ve savunma konusunda güçlü olan Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerine doğru eğilim gösterdi. Kaliforniya'dan Cumhuriyetçi Temsilci Buck McCayon, savunma konusunda şahin bir tutum sergileyen ve 2013 yılında Güçlü Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanlığını yapan isim, 1992'de Temsilciler Meclisi'ne ilk kez aday olduğundan beri 1,4 milyon dolardan fazla savunma bağışı aldı, bu bağışların 567 bin doları 2012 seçim kampanyası sırasında geldi. Michigan'dan Demokrat Senatör Carl Levin ise, Senato Silahlı Hizmetler Komitesini yöneten ve savunmaya çok daha az dostane olarak görülen bir isim olarak, 1978'deki ilk senato seçim kampanyasından bu yana savunmadan sadece 495 bin dolar bağışı aldı. Bazen hevesli savunma müteahhitleri ile açgözlü kongre üyeleri arasındaki anlaşmalar çok ileri gider ve yasaları çiğner. Randy Duke Cunningham, milyonlarca dolarlık savunma anlaşmalarını kongreden geçirebilen güçlü bir kongre üyesi olan Vietnam Savaşı kahramanıdır. 1991'den başlayarak 15 yıl boyunca, ülkenin en büyük savunma varlık yoğunluğuna ve ABD donanması Pasifik filosunun yarısından fazlasının ana limanına sahip San Diego'daki bir bölgeyi temsil etti. Savunma müteahhitleri Cunningham'ı cezbetmeye çalıştı, ona 2,5 milyon dolarlık bir Kaliforniya malikanesi satın almasına yardımcı oldu ve lüks bir yat ve bir Rolls Royce'un kullanımını sağladı. Ona antika eşyalar ve İran halıları verdiler. 2005 yılında Cunningham, iki savunma yüklenicisine 200 milyon dolardan fazla federal anlaşma yönlendirmek karşılığında 2,4 milyon dolar rüşvet aldığı suçunu kabul etti. 7 yıl federal hapishanede yattı. Savunma sanayileri ile kongre üyeleri arasındaki simbiyotik ilişki, Başkan Eisenhower'ın yarım yüzyıl önce uyardığı askeri sanayi kompleksinin temel unsurlarından biridir. Eisenhower 1961'deki konuşmasında kongrenin rolünden bahsetmemişti, ancak bazı kaynaklar erken bir taslağın askeri sanayi kongre kompleksinin artan etkisi konusunda uyarıda bulunduğunu belirtmiştir. Bu fikir tartışmalıdır ve Eisenhower kütüphanesindeki bir arşivci yakın zamanda, dosyalarındaki 20 kadar konuşma taslağının hiçbirinde kongrenin Eisenhower'ı endişelendiren güçler kompleksinin bir unsuru olarak yer almadığını söylemiştir. Ancak uluslararası politika merkezinde kıdemli araştırmacı olan Melvin A. Goodman, Ocak 2011'de, Johns Hopkins Üniversitesi'nden bir grup öğrencinin, Ike'ın kardeşi Milton'dan başkanın askeri sanayi kongre kompleksi demeyi düşündüğünü duyduğunu bildirdi. Milton Eisenhower, Johns Hopkins Üniversitesi'nin rektörüydü ve 1961'deki konuşmanın taslak hazırlanmasında ve düzenlenmesinde önemli bir rol oynamıştı. Goodman'ın anlatımına göre, Milton Eisenhower öğrencilere konuşmanın taslaklarından birinde askeri sanayi kongre kompleksi ifadesinin geçtiğini ve başkan Eisenhower'ın bu ifadeyi kendisinin eklediğini söylemişti. Goodman'a göre, Milton Eisenhower kardeşine konuşmasında kongreye yapılan atıfın neden atlandığını sormuş ve başkan şu yanıtı vermiştir, ordu ve özel sektörle başa çıkmak fazlasıyla yeterliydi. Kongre ile de başa çıkamazdım. Kamuoyu açısından bakıldığında, bu trajik bir ihmaldi. Arizona'dan Cumhuriyetçi Senatör John McCain, 2011 yılında Senato kürsüsünde yaptığı konuşmada bu noktayı şu sözlerle vurgulamıştı, Başkan Eisenhower'ın konuşmasının 50. yıl dönümü, bugün bize Başkan Eisenhower'ın uyarısını dikkate alıp almadığımızı dikkatlice değerlendirmek için değerli bir fırsat sunuyor. Ne yazık ki ve kesin olarak cevap hayır.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 Ekonomist ve savunma politikası uzmanı Gordon Adams, 1993 ila 1997 yılları arasında Beyaz Saray'da ulusal güvenlikten sorumlu kıdemli yetkili olarak görev yapmıştı ve bunun bir geçmişi olduğunu söylüyor. En iyi örnek, Başkan Ronald Reagan'ın 1983'te önerdiği stratejik savunma girişimidir. Bu, Sovyet nükleer saldırısı durumunda ateşlenecek lazer silahlı uydular ve diğer silahlardan oluşan geniş bir yüksek teknoloji ağıydı. Amaç, Sovyetler Birliği'nin gelen nükleer füzelerini ve savaş başlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşmadan önce imha etmekti. Eleştirmenler Reagan'ın programını Yıldız Savaşları olarak adlandırarak alaya aldılar. Endişeli Bilim İnsanları Birliği ve Amerikan Fizik Derneği gibi ana akım bilimsel kuruluşlar, projeyi savunma kalkanı olarak pratik olmadığını ilan ettiler. Adams, herkes bunun çılgınca olduğunu biliyordu, diyor. Ancak Reagan, nükleer silahları etkisiz ve eskimiş hale getireceğini söylediği projeyi ilerletmeye kararlıydı. Amerikan Üniversitesi'ndeki kitaplarla dolu ofisinde, dış politika profesörü olarak görev yaptığı sırada, Adams, ordunun, hava kuvvetlerinin, Donanmanın ve deniz piyadelerinin hiçbirinin Reagan'ın Yıldız Savaşları programının bütçelerine dahil edilmesini istemediğini, çünkü bunun temel görevleriyle uyuşmadığını söyledi. Reagan'ı memnun etmek için Savunma Bakanlığı, programı finanse etmek üzere yeni bir kurum oluşturdu. Reagan'ın Yıldız Savaşları'nı başlatmasından 10 yıl sonra Sovyetler Birliği tarih olmuştu ve Başkan Bill Clinton, Kıtalar arası balistik füze saldırılarına karşı ulusal bir savunma kalkanı oluşturma fikrini rafa kaldırmıştı. Ancak Clinton, Yıldız Savaşları girişimini daha küçük, bölgesel füze savunma sistemleri inşa etme programına dönüştürerek canlı tuttu. Günümüzdeki görevi, Kuzey Kore gibi haydut devletlerin gelecekte kıtalar arası füzeler fırlatma yeteneğine karşı savunma sağlamaktır. Barack Obama'da dahil olmak üzere her başkan, demokrat ve cumhuriyetçi, Yıldız Savaşları programının bir biçimini desteklemeye devam etti. Pentagon, 2011 bütçe talebinde kongreden füze savunması için 9,9 milyar dolar istedi. Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Alt Komitesi, bu miktara yaklaşık 400 milyon dolar daha ekledi, bu miktarın 50 milyon doları, Birçok uzmanın işe yaramadığını söylediği ve Savunma Bakanı Gates'in bir yıl önce büyük ölçüde iptal ettiği havadan lazer sistemi için ayrılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri, 1983'ten bu yana füze savunmasına toplamda 200 milyar dolardan fazla para harcadı ve henüz güvenilir bir silah üretemedi. Peki neden devam ediyor? Francis Fitzgerald, büyük beğeni toplayan kitabı Way Out There in the Blue, Reagan, Star Wars and the End of the Cold War'da Yıldız Savaşları programının nasıl hayatta kaldığını şöyle anlatıyor. Programın sona ermeye veya kendi ağırlığı altında çökmeye hazır göründüğü her seferinde, onu hayata döndürecek bir şey oluyordu. Steven M. Walt, Fitzgerald'ın kitabının 2000 yılındaki incelemesinde, vardığı sonucu şöyle özetliyor. Fitzgerald, desteğin büyük ölçüde ideolojik inanç meselesi olduğunu öne sürüyor ancak başka birçok faktörde etkili oluyor. Her şeyden önce füze savunma programı artık savunma kurumunda iyice yerleşmiş durumda ve hükümet programları nadiren mücadele etmeden sona eriyor. Ama gelin Kongre'ye ve onun şok edici savunma harcamaları geleneğine geri dönelim. Daha önce de açıklandığı gibi C17, Pentagon'un resmi taleplerinin çok ötesinde aşırı miktarda tedarik edilen tek kargo uçağı değil. Lockheed Martin'in Hercules lakaplı C-130'unun hikayesi neredeyse inanılmaz. Georgia'da üretilen bu uçak, Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin eski başkanı Georgia'lı Sam Nunn ve yine Georgia'lı eski temsilciler meclisi başkanı Newt Gingrich'te dahil olmak üzere güçlü Güneyliler tarafından kongreden geçirildi. Genel Muhasebe Ofisi'nin, şimdiki adıyla Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi, 1998 tarihli bir raporuna göre, 1978'den 1998'e kadar hava kuvvetleri toplam 5 adet C-130 uçağı talep etti. Kongre 256 adet için fon ayırdı, bu durum, muhafazakar ve Pentagon'un güçlü bir destekçisi olan Senatör John McCain'in, ordunun ne istediğini ne de ihtiyacı olan ekipmanı satın alıyoruz diye yakınmasına yol açtı. Uçakların üretimine yönelik baskının o kadar büyük olduğunu, Amerika'daki her okul bahçesinde bir C-130 olacağını söyledi. Oyunun kuralları şöyle, Pentagon'a ve Kongre'ye belirli bir silah sistemi satmak isteyen savunma sanayileri, mümkün olduğunca çok eyalet ve Kongre bölgesindeki üretim tesisleriyle taşeronluk modeli geliştirmeye çalışırlar. Bu, silah sistemlerinin değerine veya gerekliliğine bakılmaksızın, neredeyse garantili bir destek sağlar. Tipik olarak, büyük bir sistem için, uçak, füze, gemi, tank gibi, sözleşmeler 40 veya daha fazla eyalete ve mümkün olduğunca çok kongre bölgesine yayılır. Kongrenin sevilen bir üyesini desteklemenin bir başka yolu da onun onuruna düzenlenen özel bir etkinlik için para bağışlamaktır. 2000 yılında Cumhuriyetçi Ulusal Kongresinde, büyük şirketler ve sektör gruplarından oluşan bir topluluk, Mississippi Senatosu çoğunluk lideri Trent Lott için 1950'ler tarzı gösterişli bir parti ve bağış toplama etkinliği düzenledi. Pop şarkıcısı Bobby Ve Ve Ford sahne aldı ve Dick Clark etkinliğin sunuculuğunu üstlendi. Lott Hop olarak adlandırılan bu etkinlik, o dönemde Kongre'nin en güçlü üyelerinden biri olan Lott'un yaklaşık 1500 destekçisini bir araya getirdi. ABD'nin önde gelen savunma sanayi şirketi Lockheed Martin, William D. Hartung ve Frida Berrigan'ın Dünya Politika Enstitüsü için hazırladığı 2000 tarihli bir rapora göre, Lot Hop'a 60 bin dolar bağışta bulundu. Lockheed Martin, tahmin edilebileceği gibi, 1996 ila 2001 yılları arasında senato çoğunluk lideri olan Lot'u etkilemeye çalıştığı iddialarını reddetti. 1992'de savunma bakanı olarak görev yapan Cheney, Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi önünde verdiği ifadede milletvekillerini sert bir dille eleştirdi. Kongre birkaç programı iptal etmeme izin verdi. Ancak siz çekişip, bazen de pazarlık yaparak beni, kısıtlı bütçeler ve yeni gereksinimler döneminde hayati bir ihtiyacı karşılamayan silahlara para harcamaya zorladınız, diye öfkelendi. Bana V-22, o sprey helikopteri, satın alma talimatı verdiniz, bu programa ihtiyacım yok. Cheney ayrıca, bana daha fazla M1, F14 ve F16 almamı emrettiniz, hepsi harika sistemler, ama bunlardan yeterince var, diye ifade verdi. Dahası, Cheney, kongre bana savunmayla ilgili olmayan, çoğunlukla da seçim bölgesindeki siyasi işlerle ilgili her türlü şeye para harcamamı emretti, diye de belirtti. Cheney, uçağın teknik sorunlarının giderilemez olduğunu savunarak V-22 o sprey programını dört ayrı vesileyle iptal etmeye çalıştı, ancak kongre her seferinde onu reddetti. 1980'de ABD'nin İran'daki rehineleri kurtarma girişiminin başarısızlığından esinlenerek geliştirilen V-22 o sprey, helikopter gibi kalkış ve iniş yapabilen ancak uçak gibi uçabilen yibrit bir uçaktır. Deniz piyadeleri Osprey'i yıllardır en öncelikli projesi olarak öne sürmüştür. Osprey, deniz piyadeleri için muharebe birliklerini, malzemeleri ve teçhizatı taşımak ve diğer silahlı kuvvetleri desteklemek üzere tasarlanmıştır. Ancak geliştirme süreci, 1992'de 7 kişinin ölümüne yol açan kazada dahil olmak üzere ölümcül kazalarla gölgelenmiştir. Pentagon'un başlangıçta Cheney tarafından programı durdurma çabaları Büyük ölçüde kilit üretim eyaletlerindeki kongre desteği nedeniyle başarısız olmuştur, Bell Helicopter ile Texas ve Boeing ile Pensilvanya. 40 eyaletteki 2000'den fazla küçük şirket, V-22 için tedarikçi olarak hizmet vermektedir. Ekim 2007'de Time dergisi kapak konusunu Osprey'e ayırdı. Time'ın kapağındaki sözler sorunu özetliyordu, güvenli değil, doğru nişan alamıyor. Zaten 30 can kaybına ve 20 milyar dolarlık zarara neden oldu. Ve şimdi Irak'a doğru gidiyor. Time dergisinin bildirdiğine göre, o sprey gerçekten de Irak'ta hizmete girdi. Ancak uçak o kadar güvenilmezdi ki, savaşta değil, sadece asker taşıma amacıyla kullanılabiliyordu. Irak'ta ise öncelikle ziyaret eden VIP'leri taşımak için kullanıldı, başkan adayı Barack Obama, 2008'deki Irak turu sırasında Osprey uçaklarıyla seyahat etmişti. 2009 yılında Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi tarafından yayınlanan bir raporda, Osprey'in Irak'ta beklendiği gibi performans göstermediği ve görevlerin yalnızca üçte ikisini yerine getirebildiği belirtildi. Raporda, güvenilir olmayan bileşenlere işaret edilerek Osprey'in gerekli çok yönlülük seviyesine ulaşamadığı ifade edildi. Kongre üyelerinden bazıları V-22'ye karşı çıktı. 2009'da Temsilciler Meclisi'nde yapılan bir oturumda, GAO raporunu aldıktan sonra, New Yorklu Demokrat Temsilci Edolphus Towns, programın iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Towns, sıcak havalarda kullanılamaz, soğuk havalarda kullanılamaz, kumda kullanılamaz, dedi. Osprey'in yapamadıklarının listesi, yapabildiklerinden daha uzun. 2013 yılına kadar temsilciler meclisinde görev yapan Towns, tamamen Brooklyn'de bulunan 10. Kongre bölgesini temsil ediyordu. Bölgesinde hiçbir savunma sanayi şirketi yoktu. O sprey hayatta kaldı. Nisan 2010'da, GAO raporundan yaklaşık bir yıl sonra, Afganistan'ın güneyinde bir o sprey uçağı düştü ve 3 Amerikalı askeri personel ile bir sivil hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı. Her bir o sprey uçağının maliyeti yaklaşık 100 milyon dolardı. Son verilere göre, o sprey programının maliyeti 20 milyar dolara aşmış olup, nihai maliyetinin en az 39 milyar dolara ulaşması bekleniyor, bu da orijinal tahminlere göre %43'lük bir artış anlamına geliyor. Kampanya bağışlarının kongre üyelerinin verdiği oylarda açıkça rol oynadığı görülüyor. Sorumlu siyaset merkezi tarafından yapılan araştırmalar, savunma sanayi şirketlerinin, Bell Helicopter ve Boeing tarafından üretilen O-Spray, Raytheon tarafından üretilen Tomahawk füzeleri, Lockheed Martin tarafından üretilen yüksek teknoloji ürünü uçaklar, General Dynamics tarafından üretilen M-1 Abrams tankı ve diğer birçok silah sistemi de dahil olmak üzere savunma silahlarına oy veren kongre üyelerine milyonlarca dolar bağış yaptığını göstermiştir. Merkezin açıklamasına göre, 1990 ile 2012 yılları arasında savunma sektörü adaylara yaklaşık 200 milyon dolar katkıda bulundu ve ayrıca 2012'de 132 milyon dolar harcayarak güçlü bir federal lobi faaliyetine de sahip. Kongre, çoğu zaman utanç verici bir alaycılıkla hareket ederek, Pentagon'un ülkenin ihtiyacı olmadığını söylediği karmaşık ve pahalı silah sistemleri için rutin olarak oy kullanıyor. Donanmanın, DDG-1000 adlı yeni bir gemiyle muhrip filosunu modernize etme yönündeki ilk planını ele alalım. Washington Post'a göre, işte olanlar. Temmuz 2008'de istihbarat raporları, donanmanın DDG-1000 hakkındaki fikrini değiştirmesine yol açtı. 15 ayrı rapor, 14.000 tonluk geminin, Çin tarafından geliştirilen gelişmiş bir füze ve Hizbullah'ın zaten sahip olduğu basit füzelerde dahil olmak üzere bir dizi yabancı füzeye karşı savunmasız olduğu sonucuna vardı. Donanmanın üst düzey yetkilileri, geminin üretimini sona erdirmeyi ve programı 7 gemi yerine 2 gemiyle sınırlandırmayı kabul etti. O kadar hızlı değil, dedi aralarında 7 demokrat ve 4 cumhuriyetçinin de bulunduğu bir grup senatör ve kongre üyesi. Savunma Bakanlığı'nın orijinal üretim planına sadık kalmasını talep eden bir mektup gönderdiler. Aksi takdirde, kongrenin bir sonraki bütçede yüzey savaş gemileri için ayrılan fonları keseceğini söylediler. Savunma Bakanı Gates için baskı çok fazlaydı. O ve donanma rotayı değiştirdi ve istemedikleri bir gemi olan 3. bir DDG-1000'in üretimini onayladı. Fiyatı, 2,7 milyar dolar. Donanma sözcüsü, kararın geri alınmasının ardından Washington Post'a yaptığı açıklamada, DDG-1000'in hala ihtiyaç duyulmayan bir gemi olarak değerlendirildiğini söyledi. Massachusetts'ten iki demokrat senatör, Edward Kennedy ve John Kerry, gemi üretiminin devam etmesini talep eden mektubu imzaladı. Kennedy'nin bir yardımcısı, Massachusetts'te Destroyer'in elektronik bileşenlerini üreten Raytheon şirketinin, geminin üretiminin devam etmesi konusunda Kennedy'nin ofisiyle iletişime geçtiğini doğruladı. Kongre üyelerinin kendi bölgelerindeki savunma programlarını finanse etme konusundaki istekliliğinin bir başka örneği de, tartışmalı F-35 savaş uçağı, Joint Strike Fighter olarak da bilinen ve önümüzdeki yıllarda ABD hava gücünün merkez parçası olarak tanımlanan jet için alternatif bir motor geliştirme önerisiydi. Savunma Bakanı Gates, ikinci motoru pahalı ve gereksiz olarak nitelendirdi. F-35'e ayırmak zorunda kaldığımız her ek dolar, birliklerin ihtiyaç duyabileceği başka bir şeyden alınan bir dolardır diye ekledi. Savunma Bakanı, Başkan Obama'ya, motor finansmanını içeren bir savunma harcama tasarısını veto etmesini defalarca tavsiye etti. Obama'nın kendisi de, düşünün, tek bir güvenilir motor gayet iyi iş görürken, Joint Strike Fighter için alternatif bir ikinci motor için 100 milyonlarca dolar harcanacak dedi. İkinci motor konusundaki tartışma, hem Bush hem de Obama yönetimlerinin ikinci motor için ayrılan fonları kesmeye çalışmasıyla 5 yıl boyunca sürdü. F-35'in ana motorunu üreten ve tek motorun yeterli olduğunu savunan Pratt ve Whitney ile ikinci motorun üreticileri olan General Electric ve Londra merkezli Rolls Royce ekipleri, Yoğun bir medya kampanyası yürüttüler. İki tarafta büyük gazetelerde tam sayfa ilanlar yayınladı ve farklı bakış açılarını bloglarda ve sosyal medyada sundu. 2010 yılında bu mücadele doruk noktasına ulaştı. Pratt ve Whitney'nin bir reklamında şöyle deniyordu, bu yıl, Kongre'nin F-35 için fazladan bir motorun finansmanını durdurmasının yılı. Devlet israfını azaltmaktan bahseden tüm cumhuriyetçiler ve demokratlar için işte size fırsat. O dönemde Rolls Royce ABD operasyonlarının başkanı olan Dennis Jarvi, rekabetine karşı koymak için Washington, DC'deki ulusal basın kulübünde bir briefingde konuşarak, bu, ikinci motor, programının varlığını sürdürmesi savaşçı, sanayi tabanı ve vergi mükellefleri için önemlidir dedi. Kendisi ve diğer Rolls Royce yetkilileri, 12 eyaletteki 18 tesiste 6500 çalışanlarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde ne kadar derinden yer aldıklarını vurguladılar. İkinci motor, projenin ana atölyelerinin bulunduğu bölgeleri kapsayan her iki siyasi partiden milletvekillerinden de güçlü destek aldı. Yolu Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi azınlık lideri John Bonner, İsrafçı harcamaların ve hükümet açıklarının en sert eleştirmenlerinden biriydi, ancak ikinci motor projesini destekledi. General Electric'in Boner'in seçim bölgesinin hemen dışında bir fabrikası bulunuyor. Boner'in liderliğindeki Temsilciler Meclisi Mayıs 2010'da 485 milyon dolarlık maliyetle ikinci motoru onaylamak için oy kullandı. Bir yıl sonra Şubat 2011'de Temsilciler Meclisi Hükümet harcamalarını azaltmaya istekli ve savunma konularında Cumhuriyetçi Parti liderliğine karşı çıkmaya hazır bazı Yeni Çay Partisi üyelerinin oylarını da içeren iki partili bir oylamayla onayını geri çekti. Bu oylama, siyasi çıkar çatışmalarına karşı iyi hükümet harcaması kararlarının nadir bir zaferiydi. Kampanya harcamalarını izleyen sorumlu siyaset merkezi, birçok önde gelen liberal de dahil olmak üzere Demokrat Milletvekillerinin Pentagon'a istenmeyen silah sistemlerini zorla gönderme konusunda Cumhuriyetçiler kadar aktif olduklarını belirtti. Temsilciler Meclisi'ndeki askeri harcamaları kontrol eden iki komitenin incelenmesinde, Demokratlar 2008 seçim döngüsünde bu iki komitenin üyelerine verilen tüm savunma sanayi fonlarının sırasıyla %63 ve %66 sını topladı. Washington Post'un haberine göre, bu konuda en başarılı isim, Temsilciler Meclisi Savunma Ödenekleri Alt Komitesi Başkanı olan Pensilvanyalı Demokrat John Merta oldu. Murta, sanayiden 743.275 dolar topladı. İkinci sırada ise Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı, Misurili temsilci Ike Skelton yer aldı ve 268.799 dolar topladı. Savunma sanayi şirketleri, Pentagon bütçesinden sorumlu kongre üyelerinin seçim kampanyalarına düzenli olarak para aktarıyor. Cumhuriyetçilerin 2010 ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü ele geçirmesinin ardından, Temsilciler Meclisi Savunma Alt Komitesi üyelerine yapılan savunma katkıları, kontrolü kaybeden demokratlardan yeni güçlenen cumhuriyetçilere kaydı. 2014 seçim kampanyası için, Cumhuriyetçi Savunma Alt Komitesi üyeleri, demokrat üyelere göre iki kat daha fazla savunma katkısı aldı. Tarafsız sorumlu siyaset merkezi, opensecrets.org adresindeki web sitesinde, en çok katkıda bulunan 20 kişiyi gösteren bir tabloda, 31 Mart 2015 itibarıyla Savunma Sanayinden Cumhuriyetçi Savunma Alt Komitesi üyelerine 2014 kampanyası için toplam 885.050 dolar, Demokratlara ise 402.799 dolar katkı yapıldığını listeliyor. Alt komitenin başkanı olan New Jersey milletvekili Rodney Frelinghuysen 8 savunma yüklenicisi adına bireylerden ve siyasi eylem komitelerinden toplam 228.350 dolar olmak üzere en fazla savunma parasını aldı. Bu, Teksas Milletvekili ve Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi Başkanı Maj Thornberry'nin 7 savunma kaynağından aldığı 217.400 dolardan biraz daha fazlaydı. Freling Hüseyin'in en büyük bağışçısı, kendisine 83.350 dolar gönderen Lockheed Martin oldu. En kıdemli demokrat üye olan Indiana Milletvekili Pete Biskloski de Lockheed Martin'den para aldı, ancak sadece 20 bin dolar. Genel olarak, Lockheed Martin Cumhuriyetçi Alt Komite üyelerine 261 bin 200 dolar ve demokrat üyelere 50 bin dolar verdi. Sorumlu Siyaset Merkezi, CRP, analizlerini Federal Seçim Komisyonu verilerine dayandırıyor. CRP, metodolojisini açıklarken, Lockheed Martin gibi katkıda bulunan kuruluşlar olarak listelenenlerin kendilerinin kampanyalara para vermediğini belirtiyor. Para daha ziyade kuruluşların siyasi eylem komitelerinden, bireysel üyelerinden, çalışanlarından veya sahiplerinden ve bu kişilerin yakın ailelerinden geldi. Kuruluş toplamları, iştirakleri ve bağlı kuruluşları da içerir. Bu birçok örnekte de görüldüğü gibi, kongre, militarizm ve hatta savaş konusunda derin çıkarları olan karmaşık bir sistemin önemli bir parçasıdır. Silah sistemlerine karşı oy kullanmak siyasi açıdan risklidir çünkü Amerika'da bugün hiçbir partiden hiçbir politikacı, rakipleri tarafından askeri savunma konusunda zayıf olarak gösterilme riskini göze alamaz. Amerikan Üniversitesi Profesörü Gordon Adams'a göre, Kongre üyelerinin kendi bölgelerinde silah ve üsler için oy kullanmalarının ardında arka bahçe kaynaklı bir teşvik de var, bu, dış yardım gibi değil. Bu, benim bölgemdeki sözleşmeler, seçim kampanyama katkıda bulunanlar, görevde kalma olasılığımı ve seçmenlerime, sizin için bir tane buldum, diyebilme yeteneğimi doğrudan etkileyen şeyler. Silah kararı vermenin özü budur. Federal hükümetin savunmaya yaptığı harcamalar iş yaratıyor. Ancak temiz enerji, sağlık hizmetleri veya eğitime yapılan harcamalar kadar çok iş yaratmıyor. Bu, 2011 yılında güncellenen Massachusetts Üniversitesi'nin federal harcamaların ekonomisi üzerine yaptığı bir çalışmanın bulgusu. Çalışma, 1 milyar dolarlık harcamanın 11.200 askeri iş, 16.800 temiz enerji işi, 17.200 sağlık hizmeti işi veya 26.700 eğitim işi yaratacağını ortaya koydu. Araştırmacılar Robert Pollin ve Heidi Garrett Peltier raporlarında, gösterdiğimiz gibi, fonların bu alternatif kullanım alanlarıyla karşılaştırıldığında, askeri harcamalar nispeten düşük bir iş yaratma kaynağıdır, dedi. Uluslararası politika merkezinde görevli savunma uzmanı William D. Hartung'a göre, Amerika'nın savunma dışı federal harcamalarda daha fazla verimlilik elde etmesinin nedenlerinden biri, Askeri harcamaların daha büyük bir kısmının iş gücüne değil, sermayeye gitmesidir. Örneğin, Hartung, her bir F-35 müşterek taarruz uçağının fiyatının sadece %1,5'i, imalat, imalat ve montajda yer alan işçilik maliyetlerini karşılıyor dedi. En az %85'i ise genel giderlere gidiyor. Hartung, savunma harcamalarının diğer harcama türlerine kıyasla daha az iş yaratmasının bir diğer nedeninin de bu paranın büyük bir kısmının ya yurt dışında ya da ithal mallara harcanması olduğunu söyledi. Buna karşılık, eğitim gibi alanlarda yapılan harcamalardan elde edilen paranın çoğu Amerika Birleşik Devletleri'nde harcanıyor. Eski Cumhuriyetçi Kongre çalışanı Michael Ofger'ın, Savunma bütçesinin nispeten az iş yarattığını belirten bir blog yazısı yayınladı, eskiden olduğu gibi perçinleme işçiliği günleri çoktan geride kaldı, çoğu silah projesi artık çok az fiziksel emek gerektiriyor. Bunun yerine, orantısız bir pay yüksek maliyetli araştırma ve geliştirmeye, sivil ekonominin bundan çok az fayda sağladığına, aşırı yönetim giderlerine, Genel giderlere ve açıkça şişirme harcamalarına ve elbette siyasi kampanyaların kasalarına geri dönen paraya aktarılıyor. Karayolu inşaatı için ayrılan 1 milyon dolar, Pentagon silah tedariki için ayrılan 1 milyon dolardan 2 ila 3 kat daha fazla iş yaratırdı. Bu nedenle iş argümanı nihayetinde yanıltıcıdır. Aynı blog yazısında, veda yazısında, Lofgren Kongre'nin orduya olan bağlılığını eleştirdi. Sorunun iş ve seçim bağışlarından daha büyük olduğunu söyledi, para bağlantısını bir kenara bırakırsak, Cumhuriyetçi Parti'nin savaşa ve militarizme yönelik psikolojik bir eğilimi hala mevcut. Bu, şüphesiz ki, sertlik gösterme ihtiyacından kaynaklanıyor ve sağcı radyo programlarında sürekli duyulan kavgacı, sert adam tavrıyla mükemmel bir şekilde örtüşüyor. Militarizm, hem yabancı hem de yerli olmak üzere sonsuz bir düşman dizisine ihtiyaç duyan aynı psikolojik eksiklikten kaynaklanıyor. Ülkenin ordusuna ve yüklenicilerine ihtiyacı olduğu konusunda pek az kişi şüphe duyacaktır, ancak Eisenhower bugün, en meşhur konuşmasının üzerinden yarım yüzyıldan fazla zaman geçmiş olsa da hayatta olsaydı, muhtemelen o konuşmayı tekrar yapmak isterdi. Tank Sorunu Geçtiğimiz yüzyıl boyunca Amerikan askeri gücünün sembolü olan zırhlı tankın geleceği üzerindeki finansman mücadelesi, savunma harcamalarını kısmak isteyenlerle tank üretimini sağlayan endüstriyi ve işleri korumak isteyenler arasındaki mücadelenin klasik bir örneğidir. Ordu yetkilileri, ülkenin savunma ihtiyaçlarını karşılamak için sahada fazlasıyla yeterli sayıda savaş tankı bulunduğunu ve tankların onarımı, yenilenmesi veya yenilerinin üretilmesinden 3 yıl süreyle vazgeçerek 3 milyar dolar tasarruf edebileceklerini söylüyor. Ordu Genelkurmay Başkanı Raymond T. Odierno'nun 2012'de Kongre'ye söylediği gibi, tamplara ihtiyacımız yok. Durumumuz iyi. Kongre derhal itiraz etti. Temsilciler Meclisi'nden 173 üye, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, Savunma Bakanı Leon Panetta'ya yazdıkları bir mektupta, daha fazla tank üretimine destek vermesi çağrısında bulundu. Tank üretiminde ve yenilemesinde yaşanacak bir duraklamanın ülkenin sanayi ekonomisine zarar vereceğini söylediler. Savunma sanayi şirketi General Dynamics'in verilerine göre tanklar 16.000 kişiye iş imkanı sağlıyor ve 882 tedarikçiyi kapsıyor. Şirketin Ohio'nun kuzeybatısındaki Lima şehrinde bir tank üretim tesisi bulunuyor. CNN, haberi hazırlarken, Kaliforniya'dan Cumhuriyetçi Temsilci Buck McCayon'a, 2009'dan beri General Dynamics'ten aldığı 56 bin dolarlık kampanya bağışı ve bunun kongrenin eylemlerini etkileyip etkilemeyeceği hakkında soru sordu. Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı McKeon, General Dynamics'ten bu miktarda bağış aldığını bilmediğini söyledi. Uzun vadeli sonuçları düşündüğünü belirten McKeon, eğer birisi bize gelecekte asla tanklara ihtiyaç duymayacağımızın garantisini verebilseydi, bu iyi olurdu. Ben böyle bir garanti göremiyorum, dedi. Silahlı Kuvvetler Komitesi'nde görev yapan Demokrat Temsilci Silvestre Reyes, General Dynamics'ten 64 bin dolar bağışı aldı. Lima fabrikasının kapanması durumunda iş gücü konusunda endişeli olduğunu söyledi. Dahası, bu ülkenin ulusal güvenliğiyle Rus ruleti oynamak istemiyoruz, dedi. Kongre, ordunun talep ettiğinden çok daha fazla ödenek ayırarak 2013 mali yılı için Abrams tanklarına 181 milyon dolar ve Bradley tanklarına yaklaşık 140 milyon dolar daha fazla kaynak sağladı. 4. Düşünce Kuruluşu Şahinleri ve Müdahaleciler. Düşünce kuruluşu terimi yanlış bir isimlendirmedir çünkü düşünmezler, haklı çıkarırlar. Jonathan Rowe, 1998'de Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi PNAC, adlı küçük bir Amerikan muhafazakar örgütü, Başkan Clinton'a bir mektup göndererek, ABD'nin ve dünyanın dört bir yanındaki dost ve müttefiklerimizin çıkarlarını güvence altına almanın bir yolu olarak Saddam Hüseyin'i iktidardan devirmek için Amerikan ordusunu kullanmasını savundu. Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Richard Perle ve 15 diğer kişi tarafından imzalanan mektubu Clinton görmezden geldi. 4 yıl sonra, PNAC tekrar deneme fırsatını yakaladı. 20 Eylül 2001'de, Usame Bin Laden'in el kaidesinin kaçırdığı uçakların New York ve Washington'a çarptırmasından sadece 9 gün sonra, PNAC, Başkan George W., Bush'a Irak'ta rejim değişikliği çağrısını yineleyen bir mektup yazdı. Yeni mektupta, Irak hükümetinin Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan son saldırıya bir şekilde yardım sağlamış olması muhtemeldir denildi. Ancak kanıtlar Irak'ı saldırıyla doğrudan ilişkilendirmese bile, PNAC, Saddam'ın önde gelen bir terörist olduğu için görevden alınması gerektiğini savundu. Bu sefer, ilk mektubu imzalayanların 10 tanesi Bush'un bizzat atadığı üst düzey görevlerdeydi. Donald Rumsfeld yeni savunma bakanıydı. Paul Wolfowitz savunma bakan yardımcısıydı. Richard Perley ise savunma bakanlığına danışmanlık yapan bir kurum olan Savunma Politikası Kurulu'nun başkanıydı. Şahinler hükümetin içindeydi ve kararları yönlendirebilecek konumdaydılar. 11 Eylül saldırılarından ve 2. PNAC mektubundan birkaç hafta sonra, Bush yönetimi aktif olarak Irak işgalini planlamaya başladı ve Mart 2003'te Saddam hükümetini devirerek sonunda Hüseyin'i yakaladı. Ancak savaş bir felaketti. Irak'ın kitle imha silahları kullanmaya hazır olduğu yanlış varsayımına dayanarak başlatılmıştı. Bush yönetimi savaşın haftalar içinde biteceğini ve az maliyetli olacağını söylese de, savaş neredeyse 9 yıl sürdü, 4488 ABD askeri öldü ve 32 binden fazlası yaralandı. En az 100 bin Iraklı öldü. Savaş 1 trilyon dolardan fazla maliyete yol açtı ve büyük buhrandan bu yana ABD'nin en kötü ekonomik çöküşünü tetikledi. PNAC'ın Irak işgaline yönelik yanlış girişimi, Şahin Muhafazakar Düşünce Kuruluşlarından oluşan bir ağın liberal müdahalecilerin desteğiyle Amerikan askeri gücünün kullanımına nasıl gerekçe sağlayabileceğini ve ülkemizi savaşa nasıl sürükleyebileceğini göstermektedir. Başkan Eisenhower 1961'de Amerika'nın askeri sanayi kompleksine ilişkin endişelerini dile getirirken, o zamanlar öğrencisiz üniversiteler olarak tasarlanan birkaç ağır başlı kurumdan oluşan düşünce kuruluşu topluluğundan bahsetmemişti. Dış İlişkiler Konseyi, Brookings Enstitüsü ve diğerleri, yetkililer ve diğer akademisyenler için ağır ağır politika belgeleri üretiyordu. Ancak Eisenhower'ın konuşmasından bu yana düşünce kuruluşları değişti ve çoğaldı. Pensilvanya Üniversitesi'nin 2014 tarihli bir raporuna göre, Amerika şu anda 1828 düşünce kuruluşundan oluşan bir arı kovanı gibi. Bunların 400'den fazlası Washington ve çevresinde yoğunlaşmış durumda. Eski, üniversite tarzı kurumlar hayatta kalıp gelişirken, Washington merkezli Brookings Enstitüsü dünyanın en iyisi olarak değerlendiriliyor, Birçok yeni kuruluş sadece politika fikirleri önermekte kalmıyor, aynı zamanda bu fikirler için siyasi olarak mücadele ediyor, sert söylemler, televizyon haber analistleri ve Twitter hesaplarıyla doğrudan halka ulaşıyor. Muhafazakar düşünce kuruluşları genellikle savunma konusunda şahin bir tutum sergilerler. Çoğu savunma sanayiinden veya sağcı milyarderlerden gelen kurumsal parayla finanse edilirler. Güçlü bir savunma politikasını savunan makaleler, mektuplar ve görüş yazıları yazmaları için muhafazakar akademisyenler ve politika uzmanları işe alırlar ve genellikle savaşı savunurlar. Düşünce kuruluşlarındaki şahinler, Amerikan savaş makinesinin ve Amerikan dış politikasını domine eden güçlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Irak savaşının gerekçesini oluşturan grup olan PNAC, Washington'ın en büyük ve en bilinen muhafazakar düşünce kuruluşlarından biri olan American Enterprise Institution, AEI, küçük bir uzantısıydı. Muhafazakarlar William Kristol ve Robert Kagan, PNACI 1997 yılında kar amacı gütmeyen bir eğitim kuruluşu olarak kurdular. Merkezi, AEI ile aynı 13 katlı, cam ve beton binada, Washington şehir merkezindeki bir caddenin karşısında, National Geographic Society'nin yanında bulunuyordu. El-Kaide teröristlerinin 11 Eylül'de gerçekleştirdiği saldırıda, PNAC üyeleri Irak karşı savaş argümanlarını yeniden gündeme getirmek için altın bir fırsat gördüler. PNAC, Başkan Bush'a yazdığı mektupta, kanıtlar Irak'ı doğrudan saldırıyla ilişkilendirmese bile, Terörizmi ve destekçilerini ortadan kaldırmayı amaçlayan herhangi bir strateji, Saddam Hüseyini Irak'taki iktidardan uzaklaştırmak için kararlı bir çabayı içermelidir. Böyle bir çabayı göstermemek, uluslararası terörizme karşı savaşta erken ve belki de kesin bir teslimiyet anlamına gelecektir." ifadelerini kullandı. Bu mektubu imzalayan 41 kişi, William Cristol, William Bennett, Mitch Decker, Frank Gaffney Robert Kagan, Gene Kirkpatrick, Charles Krauthammer, John Lehman, Richard Perle ve Kenneth Adelman gibi Amerikan muhafazakar düşüncesinin önde gelen isimlerinden oluşan bir listeyi temsil ediyordu. Adelman, ABD'nin Irak işgalinin kolay olacağını savunan Irak'ta çocuk oyuncağı başlıklı bir köşe yazısı yazdı. Yazı, 11 Eylül saldırılarından 5 ay sonra ve Irak işgalinden bir yıl önce, Şubat 2002'de Washington Post'ta yayınlandı. Adelman'ın coşkusu, çocuk oyuncağının bir fiyaskoya dönüşmesiyle azaldı. Kasım 2006'da Post muhabiri Peter Baker ile yaptığı bir röportajda Adelman, Başkan Bush'un Irak fiyaskosu olarak adlandırdığı şeyden sorumlu olduğunu söyledi. Ancak Richard Perle de dahil olmak üzere birçok kişi Bush'a sadık kalmaya devam ediyor. PNAC'ın Amerikan politikasını şekillendirmedeki gerçek önemi, savunduğu ve Bush yönetimine sattığı dünya görüşünde yatmaktadır. Irak'taki savaşı destekleyerek, PNAC, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından ve Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra Amerika'nın dünyadaki doğru rolünün ne olduğuna inandığını savunuyordu. PNAC yeni bir peks Amerikan'a, Amerikan barışı, tasavvur etti ve bu etiketi reddetmedi. 11 Eylül saldırılarından bir yıl önce yayınlanan 2000 tarihli Amerika'nın savunmasını yeniden inşa etmek raporunda PNAC, Amerika, ABD askeri güçlerinin üstünlüğünü koruyarak küresel liderlik konumunu korumaya ve genişletmeye çalışmalıdır demiştir. İşte Amerikan politikasını domine eden karmaşık güçler ağında militarist düşünürlerin rolünü anlamanın anahtarı burada yatıyor. Soğuk Savaş 1991'de sona erdiğinde, Sovyet gücüne karşı koymak ve onu çevrelemek için dünya çapında askeri güçlerin gerekliliği ortadan kalkmalıydı. Ancak 1997'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından 6 yıl sonra PNAC, Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma harcamalarını önemli ölçüde artırması çağrısında bulundu. İlkeler bildirisinde şu ifadeler yer alıyordu: "Elbette, Amerika Birleşik Devletleri gücünü nasıl kullandığı konusunda ihtiyatlı olmalıdır. Ancak küresel liderliğin sorumluluklarından veya bunun uygulanmasıyla ilişkili maliyetlerden güvenli bir şekilde kaçınamayız." Amerika'nın Avrupa, Asya ve Orta Doğu'da barış ve güvenliğin korunmasında hayati bir rolü vardır. Sorumluluklarımızdan kaçınırsak, temel çıkarlarımıza yönelik tehditleri davet etmiş oluruz. 20. yüzyıl tarihi bize, krizler ortaya çıkmadan önce koşulları şekillendirmenin ve tehditler vahim hale gelmeden önce bunlarla başa çıkmanın önemli olduğunu öğretmiş olmalıydı. Bu son cümle, önleyici savaşı savunuyordu, bu savunma, George W., Bush yönetimi tarafından benimsenecek ve Amerikan askeri güçlerinin savunma için var olduğu geleneksel anlayışından radikal bir sapma olacaktı. Bu, saldırganlığı savunan bir argümandı. Bu tür ilke açıklamalarının ötesine geçen PNAC, geliştirilecek belirli silah sistemlerini adlandırarak ayrıntılı bir askeri harcama programı önerdi. Özellikle şunları yapmayı amaçlıyordu. Nükleer stratejik üstünlüğü koruyun. ABD silahlı kuvvetlerinin aktif görevdeki personel sayısını 1,4 milyondan 1,6 milyona çıkarın. ABD'nin Doğu Asya'daki artan stratejik endişelerini yansıtacak şekilde daimi olarak konuşlandırılmış kuvvetleri Güneydoğu Avrupa ve Güneydoğu Asya'ya kaydırın ve deniz konuşlandırma modellerini değiştirin. Bu argümanların ne kadar güçlü hale geleceğini artık biliyoruz. Pratik açıdan bakıldığında PNAC George W., Bush yönetiminin dış politika senaryosunu yazdı. Bu, Başkan Bush'un 1 Haziran 2002'de West Point'te yaptığı ve pnac e önleyici savaş argümanını resmen kabul ettiği konuşmasında açıkça ortaya çıktı. Bush, en iyisini umarak Amerika'yı ve dostlarımızı savunamayız, dedi. Sözde nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmalarını imzalayan ve sonra sistematik olarak ihlal eden tiranların sözlerine güvenemeyiz. Tehditlerin tamamen gerçekleşmesini beklersek, çok geç kalmış oluruz. West Point Askeri Akademisi öğrencileri alkışladı. Bush, o konuşmasında, PNACIN yeni bir PECS Amerikan'a, Amerikan barışı, dünya görüşünü esasen benimsemişti, Amerika, meydan okunamaz askeri güçlere sahiptir ve bunları korumayı amaçlamaktadır. Böylece diğer dönemlerin istikrarsızlaştırıcı silahlanma yarışları anlamsız hale gelir ve rekabetler ticaret ve diğer barış arayışlarıyla sınırlı kalır. PNAC görüşüne hayat verenler arasında, George W., Bush yönetiminde üst düzey politika pozisyonlarında görev yapmış 6 kişi de vardı. Yeni hükümet görevlerinde, PNAC tavsiyelerinin uygulanmasına yardımcı oldular. Bu grup arasında Savunma Bakanı Rumsfeld, Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz, Başkanın Özel Danışmanı Elliot Abrams, Afganistan Büyükelçisi ve daha sonra Irak Büyükelçisi Zalmay Kalizat, Birleşmiş Milletler Büyükelçisi John Bolton ve Savunma Politikası Kurulu Danışma Komitesi Başkanı Richard Perle yer alıyordu. Ancak bu isimler hikayenin sadece bir parçası. Bush yönetiminde üst düzey görevlere yükselen diğer PNAC üyeleri arasında Başkan Yardımcısı Dick Cheney, Cheney'nin Genelkurmay Başkanı 1. Louis Scooter Libby, Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Peter Rodman ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Armitage yer alıyordu. PNAC üyeliği, George W., Bush yönetiminin dış politikasını yürütmek için bir kadro sağladı. Wolfowitz ve Rumsfeld, 11 Eylül saldırılarından birkaç gün sonra Başkan Bush'un Maryland'deki 148 dönümlük başkanlık dinlenme yeri olan Camp David'de düzenlediği toplantıda hazır bulundular. Bir düzineden fazla kabine üyesi ve askeri lider katıldı. Peter Baker, Days of Fire adlı kitabında, ABD'nin saldırılara nasıl yanıt vermesi gerektiği hakkındaki tartışmayı ve o anki ortamı anlatıyor. İşte Baker'ın aktardıklarının bir özeti. Dışişleri Bakanı Colin Powell, yaklaşan savaş için bir koalisyon kurma üzerine bir raporla başladı. CIA direktörü George Tenet, el kaide hakkında bilgiler içeren savaşa gidiş adlı bir paket dağıttı. Rumsfeld'in konuşma sırası geldiğinde, sözü Wolfowitz'e bıraktı ve Wolfowitz, Saddam Hüseyin'in peşine düşülmesi gerektiğini savundu. Wolfowitz, Hüseyin'in saldırılara karışmış olma ihtimalinin %10 ila 50 arasında olduğunu, ancak hiçbir kanıt sunmadığını belirtti. Toplantıdaki diğerleri bu fikre itiraz etti ve tartışma Afganistan'a ve oradaki üç askeri seçeneğe kaydı. Birincisi seyir füzesi saldırısıydı. İkincisi, insanlı bombardıman uçaklarıyla birlikte seyir füzesi saldırısıydı. Ancak üçüncü seçenek sunulmadan önce Wolfowitz araya girdi, ama şu anda bundan daha geniş düşünmemiz gerekiyor. Bu yeterince büyük değil, Saddam'ı da aynı anda ortadan kaldırmamız gerekiyor, bu mükemmel bir fırsat. Bush çok sinirlendi, Wolfowitz'e sana kaç kere söylemem gerekiyor, şu anda Irak'a saldırmıyoruz, diye çıkıştı. Ancak kısa bir süre sonra Bush fikrini değiştirdi ve ABD'nin Irak'ı işgali için planlar yapmaya başladı pnac karşı savaş gerekçesinin oluşturulmasında oynadığı etkili rolü en iyi ortaya koyan şey, pnac 2006'da faaliyetlerini sonlandırırken verdiği açıklamadır. pnac eski genel müdürü ve şu anda AEI'de araştırmacı olan Gary Schmidt, proje başladığında sonsuza dek sürmesi amaçlanmamıştı. Bu yüzden kapatıyoruz, görevini zaten yerine getirdi, görüşümüz benimsendi. Şeklinde açıklama yaptı. Savaşın en ateşli savunucuları pozisyonlarından asla geri adım atmadılar. 2013 yılında, Irak işgalinin 10. yıl dönümünde, PNAC mektubunu imzalayanlardan ve savaşın en ateşli destekçilerinden biri olan Richard Perle, NPR'dan Rene Montan tarafından röportaj yapıldı ve Montan Perle'ye şu soruyu yöneltti, savaş buna değer miydi? Perle, şunu söylemeliyim ki, bunun mantıklı bir soru olduğunu düşünmüyorum. O zamanlar yaptıklarımız, bu ulusu korumak için gerekli olduğuna inanarak yapıldı. 10 yıl sonra geri dönüp, bunu yapmamalıydık, diyemezsiniz, dedi. Wolfowitz, Fox News'teki bir köşe yazısında sorunun sadece strateji meselesi olduğunu yazdı. Irak'taki savaşın bu kadar zor ve uzun sürmesinin temel nedeni, İsyanla mücadele stratejisinin geliştirilmesinin çok uzun sürmesiydi. Brookings Enstitüsü'nden Michael O'Hanlon gibi bazı liberal müdahaleciler de Irak karşı savaş lehine görüş bildirdiler. Ancak asıl savunuculuk faaliyetini Şahin ve muhafazakar düşünce kuruluşları yürüterek, Irak Savaşı'nın Amerikan güvenliği için elzem olduğunu savundular. Düşünce kuruluşlarının politika üzerindeki etkisine dair bir başka örnekte, PNAC'ın e yakın müttefiki olan American Enterprise Institute, Bush yönetiminin son dönemlerinde 2007 yılında Irak'ta Amerikan askerlerinin artışını teşvik etmede kritik bir rol oynamakla yaygın olarak anılmaktadır. Benzer şekilde, bir diğer güçlü muhafazakar düşünce kuruluşu olan Heritage Foundation, Heritage Foundation araştırma görevlisi Baker Spring'e göre, Son 20 yılda Washington'daki füze savunması konusundaki politika sürecini etkilemek için çeşitli yollar kullandı. Foreign Policy dergisi için yazdığı makalesinde Spring, Vakfın 1982 tarihli bir çalışmada etkili bir balistik füze savunma sisteminin konuşlandırılmasını savunduğunu ve o zamandan beri politika yapıcıları böyle bir sistemin konuşlandırılması ihtiyacı konusunda eğitmek için çalıştığını söyledi. Sprint, Başkan Ronald Reagan tarafından 1983 yılında gelen nükleer füzeleri durdurmak için önerilen yıldız savaşları girişimine atıfta bulunuyor. Program 200 milyar dolardan fazla maliyete sahip olmasına rağmen hala etkili değil. Washington'daki güç oyununda şahin ve muhafazakar düşünce kuruluşlarının önemli rolünü tam olarak kavramak için, düşünce kuruluşu dünyasının son yarım yüzyılda nasıl değiştiğini görmek önemlidir. Düşünce kuruluşu, insanların politikalar hakkında düşündüğü ve bu politikalar hakkında makaleler yazdığı bir kuruluştur. Ancak yazar ve sivil aktivist Jonathan Rowe'un belirttiği gibi, düşünce kuruluşu terimi yanlış bir isimlendirmedir çünkü düşünmezler, haklı çıkarırlar. Bu sözü muhafazakar Heritage Foundation'ı hedef almış olsa da, birçok başka kuruluş için de geçerlidir. Sheldon Rampton ve John Stober, bize güvenin, biz Uzmanız adlı kitaplarında okuyucuları, son yıllarda endüstrinin savunuculuk hedeflerine hizmet etmek için kendi çıkarlarına hizmet eden bilimsel çalışmalar üretmenin bir yolu olarak çoğalan düşünce kuruluşlarına karşı özellikle şüpheci olmaları konusunda uyarıyorlar. Düşünce kuruluşlarının belirgin bir siyasi eğilimi olduğunu söylüyorlar. Muhafazakar düşünce kuruluşlarının sayısı liberal olanların iki katı ve muhafazakar olanların genellikle daha fazla parası var. Bu tesadüf değil, çünkü düşünce kuruluşlarının önemli işlevlerinden biri de zengin iş çevrelerinin fikirlerini tanıtmak için bir arka kapı sağlamaktır. Pensilvanya Üniversitesi'nde düşünce kuruluşu sektörüne dair yıllık araştırmalar yayınlayan Profesör James M. Seagan, düşünce kuruluşu topluluğunun benzersiz doğasını şu şekilde özetledi, dünyanın en gürültülü siyasi tartışma topluluğu, bu ülkenin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda zıt görüşler dile getiren seslerin bir karmaşası. Her görüşün kabul edilebilir olduğu ve her fraksiyonun ikna etmeye çalıştığı bu demokraside, cumhuriyetçiler, demokratlar, solcular, sağcılar ve merkezciler, lobiciler, gazeteciler, akademisyenler, din adamları, sürekli kaynayan tartışmanın mayası gibidirler. Mekke'ne göre, Amerika'nın ilk düşünce kuruluşları 1900'lerin başlarında ortaya çıktı ve hükümeti iyileştirme ve hükümetin düşünmesine yardımcı olma arzusundan doğdu. İlk düşünce kuruluşu türü, 1916'da ulusal kamu politikası konularına ilişkin gerçeklere dayalı çalışmalara adanmış reformcular tarafından kurulan Brookings Enstitüsü gibi akademik modeldi. Brookings'teki uzmanlar, Birleşmiş Milletler planlarının ve ikinci. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'yı yeniden inşa etmeyi amaçlayan Marshall Planı'nın şekillenmesinde rol oynadı. Mekke'ne göre bir sonraki model, 1920'de hükümet için bir danışmanlık kuruluşu olarak kurulan RAND Corporation'dı. Savunuculuk amaçlı düşünce kuruluşları 1960'larda ortaya çıktı. Politika tercihlerini aktif olarak savunan bu yeni tarz örgütler, 10 yılın siyasi sola doğru kaymasını yansıtma eğilimindeydi. Ancak sonraki 20 yılda Mekke'nin bir tür muhafazakar karşı devrim olarak adlandırdığı bir süreç yaşandı ve bu da fikir savaşına yol açarak her iki tarafta da açıkça ideolojik veya partizan düşünce kuruluşlarının çoğalmasına neden oldu. 1963 yılında, Vietnam Savaşı ve Büyük Toplum dönemi sırasında, ilk savunuculuk kurumu Sol Eğilimli Politika Çalışmaları Enstitüsü oldu. Neo-konservatif Miras Vakfı ise 1973'te kuruldu. M. Sigan, muhafazakar düşünce kuruluşlarının bugün ABD siyasetinde daha fazla güç ve etkiye sahip olduğunu belirterek, politikalarda sağın hakimiyetine dair artan eleştiri ve endişe olduğunu ekliyor. David Colahan, Kasım 1999'da Washington Monthly'de şöyle yazmıştı, 1990'ların en büyük gelişmesi, Muhafazakar enstitülerin ideolojik olarak yüklü politika araştırmalarını finanse etmek için iş dünyasının parasından yararlanmada muazzam yeni bir başarı elde etmeleridir. Kolahan'a göre, özel sektör liderleri, muhafazakar düşünce kuruluşlarının ve onların yetkin, uzman, ordularının siyasi arenada iş çıkarlarının ne kadar etkili bir şekilde ilerlettiğini gördükçe, sağcı gruplara yapılan kurumsal bağışlar istikrarlı bir şekilde arttı. Anlaşılan o ki, para sadece politikacıları değil, akademisyenleri de satın alabiliyor. Kolahan, sağcı politika çalışmalarına yönelik mevcut kurumsal fonlama akışının kökenlerinin, önde gelen muhafazakar düşünürlerin ekonomik çıkarlarını destekleyen entelektüelleri finanse etmeleri için şirketlere çağrıda bulunduğu 1970'lere dayandığını yazdı. Çoğu muhafazakar düşünce kuruluşunun yönetim kurulu üyelerinin ezici çoğunluğunu şirket liderlerinin oluşturduğuna dikkat çekti. Muhafazakar düşünce kuruluşlarının en bilimsellerinden biri olan Amerikan Girişim Enstitüsü'nün bile yönetim kurulunda yaklaşık iki düzine şirket lideri ve sadece bir akademisyen, James Q. Wilson bulunuyor. Harvard'da ders veren Wilson, 2012'de vefat etti. Aşırı sağcı muhafazakar davaların en güçlü destekçilerinden biri, yıllık geliri 100 milyar dolar olarak tahmin edilen, merkezi Wichita, Kansas'ta bulunan petrol ve kimya devi Koch Industries'tir. Bu şirket, Alaska, Texas ve Minnesota'da petrol rafinerileri işletmekte ve yaklaşık 4000 mil uzunluğunda boru hattını kontrol etmektedir. Yazar Jane Mayer, 30 Ağustos 2010 tarihli The New Yorker dergisinde Koh kardeşlerin siyasi faaliyetlerini anlattı. 1980'lerden beri Koh kardeşler, Virginia, Arlington'daki George Mason Üniversitesi'ne 30 milyon dolardan fazla bağışta bulundular. Bu bağışın büyük bir kısmı kendisini piyasa odaklı fikirler ve gerçek dünya sorunları için dünyanın önde gelen üniversite kaynağı olarak tanımlayan Mercatus Center adlı bir düşünce kuruluşuna gitti. Mayer, Mercatus merkezi ile çatışan ve kendisine kurumsal çıkarların düşünce kuruluşlarını kendi özel gündemlerini ilerletmek için nasıl kullandığını anlatan bir çevre avukatından alıntı yapıyor, kurumsal parayı alıp tarafsız gibi görünen bir düşünce kuruluşuna veriyorsunuz ve bu kuruluş geçmişi ve akademik derecesi olan, güvenilir görünen çalışmalar yayınlayan insanları işe alıyor. Ancak bunların hepsi, fon sağlayıcılarının ekonomik çıkarlarıyla mükemmel bir şekilde örtüşüyor. Amerikan Girişim Enstitüsü'nün yanı sıra, muhafazakar düşünce kuruluşlarının en büyük ve en etkilileri arasında Washington, DC'de bulunan Heritage Foundation ve Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nde yer alan Hoover Enstitüsü de bulunmaktadır. AEI'den 20'den fazla kişi George W. Bush yönetiminde üst düzey görevlere geldi. Eski Savunma Bakan Yardımcısı ve Irak Savaşı'nın destekçisi Paul Wolfowitz, yıllık bütçesi yaklaşık 20 milyon dolar olan AEI'de şu anda misafir araştırmacı olarak görev yapıyor. Yaklaşık 50 sözde araştırmacısı ve 150 civarında maaşlı çalışanı var, amacı kamu politikasını etkilemek. 1986'dan 2008'e kadar A.E.I. başkanlığını yapan ve hem Nixon hem de Reagan yönetimlerinde çalışan Christopher Demut, durumu şöyle özetledi, gazetelerin köşe yazısı sayfalarında yer almaya ve kitaplarımızı ve dergilerimizi bir üniversitenin rahat edemeyeceği kadar agresif bir şekilde pazarlamaya çalışıyoruz. Gazetelerin köşe yazısı sayfalarını dikkatlice izlerseniz, AEI ve diğer düşünce kuruluşlarının haftalarca, aylarca sıkça temsil edildiğini göreceksiniz. Ayrıca televizyonda da kendi bakış açılarını sunarken onları izleyeceksiniz. Ulusal televizyon kanalları ve kamu yayıncılık servisi, PBS, dış politika konusunda uzman aradığında, genellikle AEI veya diğer önde gelen düşünce kuruluşlarına başvururlar. Ancak kamuoyuna uzmanların maaşlarını kimin ödediğini her zaman söylemezler. Emin olabilirsiniz ki, bu parayı ödeyenler Amerikan şirketleridir. Örneğin Demut, Mütevelli heyetinin 24 iş ve finans yöneticisinden oluştuğunu söyledi. Çalışmalarımızı okuyorlar, neleri beğendiklerini ve neleri beğenmediklerini söylüyorlar. Demut, 2005'teki röportajında, AEI'nin yılda 20 ila 25 milyon dolar topladığını ve paranın üçte birinin şirketlerden, üçte birinin bireylerden ve üçte birinin de vakıflardan geldiğini söyledi. 300'den fazla kurumsal bağışçımız var, dedi. Mesleği gereği risk sermayecisi olan ancak daha önce Demokratik Ulusal Komite'ye stratejik danışmanlık yapmış olan Rob Stein, yıllarını muhafazakar grupları inceleyerek geçirdi. Onun tahminine göre, 2003 ila 2005 yılları arasında muhafazakar örgütler politika üzerinde etki yaratmak için yaklaşık 295 milyon dolar harcarken, sol görüşlü örgütler yaklaşık 75 milyon dolar harcadı. Son zamanlarda, çok satan yazar Thomas Frank, New York Times'taki bir köşe yazısında şunları yazdı, son 30 yılda, muhafazakar kurumlar ve vakıflardan oluşan bir sektör, 7 haneli bütçelere ve, kıdemli üyeler, ve, seçkin kürsülerden oluşan ordulara sahip güçlü bir yarı akademi haline geldi. Gerçek akademisyenler kesinlik ve denge gibi korkularla boğuşurken, Amerikan Girişim Enstitüsü, Miras Vakfı ve Cato Enstitüsü'nün akademisyenleri, önemli bir muhafazakar metinden alıntı yapacak olursak, fikirlerin sonuçları olduğunu bilerek cesurca hareket ediyorlar. Ae uzun zamandır kurumsal paranın güvenilir kaynağı olmuştur. Yöneticileri 1964'te Goldwater kampanyasını fiilen yönetti ve Bush yönetimine geçtikten sonra Irak Savaşı'nı tasarlayanlar da enstitünün derin düşünürleriydi. Savaşın önde gelen karşıtlarından biri, iç meselelerde muhafazakar, ancak geleneksel olarak dış müdahaleye karşı olan özgürlükçü Cato Enstitüsü'ydi. Kaliforniya'daki Orange County Register gazetesinde, Cato Başkan Yardımcısı Ted Galen Carpenter, savaş başlamadan sadece birkaç gün önce, Irak'ı işgal etme gerekçelerinin hatalı olduğunu yazdı, Amerika Birleşik Devletleri anayasal bir cumhuriyet olmalıdır. Bu nedenle, ABD ordusunun görevi Amerikan halkının hayati güvenlik çıkarlarını savunmaktır. ABD birlikleri, tüm yanlışları düzeltmek ve ezilen nüfusları özgürleştirmek misyonuyla silahlı haçlılar değildir. Amerikan doları çok kıt ve Amerikan hayatları bu tür beceriksiz girişimler için çok değerlidir. Saddam'ın devrilmesinin Orta Doğu'da demokratik bir dönüşümü tetikleyeceği fikrine gelince, Carpenter şunları söyledi, bu bir hayal ürünü. Acı gerçek şu ki, Orta Doğu'nun demokratik yönetim, demokratik kurumlar veya ciddi demokratik hareketler konusunda hiçbir geçmişi yok. Böyle bir ortamdan istikrarlı demokrasilerin ortaya çıkmasını beklemek saflıktır. Sözlerine şöyle devam etti, eğer bugün Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde serbest seçimler yapılsa, son derece Amerikan karşıtı hükümetler ortaya çıkardı. Özgürlükçüler haklıydı, Şahinler yanılıyordu. Afganistan'daki şahinler, Washington'ın en başarılı düşünce kuruluşu şahinlerinden ikisi, Afganistan'da savaşın başındaki ABD generali için gönüllü olarak bir yıl geçiren karı koca Frederick ve Kimberly Kagan çiftidir. Frederick Kagan, dünya çapında Amerikan askeri müdahalesini destekleme geçmişine sahip olan Amerikan Girişim Enstitüsü'nde, American Enterprise Institute, araştırmacı olarak görev yapmaktadır. ABD'nin saldırgan bir askeri politikasını savunan makaleler yazdıktan sonra, Kaganlar 2010 yılında Afganistan'a taşındılar ve General David Petrius'un fiili kıdemli danışmanları olarak görev aldılar. Kaganlara Kabil'de en üst düzey güvenlik izni verildi ve burada gizli istihbarat raporlarını incelediler ve strateji toplantılarına katıldılar. 18 Aralık 2012'de yayınlanan Washington Post haberine göre, Kaganlar pozisyonlarını ABD savaş planında daha sert bir yaklaşımda dahil olmak üzere önemli değişiklikler savunmak için kullandılar. Düşünce kuruluşlarındaki şahinler her zaman savunma politikasını etkilemeye çalışmışlardır. Kaganlar, geleneksel nüfus ticaretinin ötesine geçmenin ve gerçek bir savaşın başındaki askeri yetkilinin kulağına ulaşmanın bir yolunu buldular. Kaganlar, çalışmaları için ABD hükümeti tarafından ücretlendirilmediler, ancak Petrius'a yakınlıkları değerli faydalar sağladı. Post gazetesinde yer alan makalede, Petrius ile yapılan anlaşmanın savunma müteahhitlerinin Kim Kagan'ın düşünce kuruluşu olan ve agresif bir ABD dış politikasını savunan Savaş Çalışmaları Enstitüsü'ne katkıda bulunmaları için bir teşvik sağladığı belirtildi. Ağustos 2011'deki bir akşam yemeğinde Kim Kaygun, D.Y.N. Corp International ve CACI International adlı iki müteahhit firmaya teşekkür etti. Enstitüsüne sağladığı finansman ve Petrius ile birlikte Afganistan'da bir yıl geçirmesine olanak tanıdığı için teşekkür ederiz. 5. Hatalı istihbarat ve abartılı tehditler Bush, terörizm ve kitle imha silahlarının birleşimiyle gerekçelendirilen askeri harekat yoluyla Saddam Hüseyin'i devirmek istiyordu. İstihbarat ve gerçekler politika çerçevesinde şekillendiriliyordu. İngiliz istihbaratı tarafından kaydedilen gizli Temmuz 2002 toplantısının notu. 5 Şubat 2003 çarşamba sabahı Dışişleri Bakanı Colin Powell, Irak karşı savaşı savunmak üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi salonuna girdi. Koyu mavi takım elbisesinin yakasında Amerikan bayrağı rozeti ve masasında bir bardak suyla Powell Amerika Birleşik Devletleri'nin Irağ'ın özellikle biyolojik ve kimyasal olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ni ve dünyayı tehdit eden kitle imha silahlarına sahip olduğuna dair tartışılmaz kanıtları olduğunu açıkladı. Meslektaşlarım dedi, bugün yaptığım her açıklama sağlam kaynaklara dayanıyor. Bunlar iddia değil. Size sunduğumuz şey sağlam istihbarata dayalı gerçekler ve sonuçlardır. Powell'ın sağ omzunun yanında CIA direktörü George Tenet oturuyordu ve televizyon ekranlarındaki ciddi yüzü, ABD istihbarat camiasının Powell'ın suçlamalarını doğruladığı mesajını dünyaya iletiyordu. Dünyanın şimdi üzüntüyle bildiği gibi, Powell'ın sağlam kaynakları, gerçekleri ve doğru istihbaratı yoktu. Bir saat süren konuşmasında en az 18 tane doğru olmayan ifade kullandı. Ancak konuşma kongreyi, medyayı ve Amerikalıların çoğunu ikna etti. 6 hafta sonra, 20 Mart'ta, Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı işgal etti ve sonuçta Powell'ın ayrıntılı olarak anlattığı gelişmiş silah sistemlerinin hiçbirini bulamadı. Peki Amerika Birleşik Devletleri, nasıl oldu da 36 binden fazla Amerikalı ve on binlerce Iraklının ölümüne veya yaralanmasına yol açan bir savaşı, sonradan kurgu olduğu ortaya çıkan gerçeklere dayanarak başlattı? Hükümetimiz ve Colin Powell gibi devlet yönetimi ve savaş yapma konusunda deneyimli bir adam, hem uzun vadeli çıkarları hem de itibarı için bu kadar felaketle sonuçlanacak şekilde neden bu kadar yanıldı? Cevap konusunda şüphe yok. Siyasi açıdan hassas bir konuda, Merkezi İstihbarat Teşkilatı, siyai, hükümete tavizsiz ve dürüst analiz sunma misyonunda başarısız oldu. Kronik bir sorunun ciddi bir nüksetmesinde, Amerika'nın en önde gelen istihbarat organı Beyaz Saray baskısına boyun eğdi ve istihbarat raporlarını başkanın ve yardımcılarının ideolojik ön yargılarını ve politika kararlarını haklı çıkaracak şekilde düzenledi. CIA, kendisini ABD politika yapıcıları için bağımsız bir dış istihbarat bilgi kaynağı olarak tanımlıyor. Ancak kurum ve genel olarak Amerika'nın istihbarat yapısı, analizlerini çoğu zaman patronlarından gelen siyasi baskılara uyacak şekilde çarpıtmıştır. CIA'nın en önemli dış politika konularını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama konusundaki sicili korkutucu ve berbattır karşılaştığı en önemli görevde ve kuruluş nedeninin ta kendisinde tamamen yanılmıştır Sovyetler Birliği'nin algılanan tehdidi Sovyetlerin askeri, ekonomik ve siyasi gücünü defalarca ve büyük ölçüde abartmıştır Ancak CIA Amerika Birleşik Devletleri'nin karşı karşıya olduğu tehditleri abartma işinde sorunun sadece bir parçasıydı Merhum Paul Nitzen'in başkanlığını yaptığı ve NSC-68 olarak bilinen 1950 tarihli Ulusal Güvenlik Konseyi çalışması, ülkenin karşı karşıya olduğu tehditleri kasıtlı ve bilerek abarttı ve 20 yıldan fazla bir süre Amerikan dış politikasının temeli oldu. Kayıtlar, SEAİ'nin de bir parçası olduğu ülkenin dış politika kurumunun sıklıkla korku yaymakla suçlandığını göstermektedir. Bu suçlama günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Irak ve Soğuk Savaş bunun iki önemli örneğidir ve her iki durumda da CIA çok önemli bir rol oynamıştır. İstihbarat, Beyaz Saray'dan kaynaklanan politikaları ve siyaset ile ideolojik yargılarla yönlendirilen üst düzey kararları destekleyecek şekilde şekillendirilmiştir. Kısacası, CIA, savaşta çıkarı olan güçler kompleksinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. CIA'nın rolü çok önemliydi, nedenlerin doğru olup olmamasına bakılmaksızın korkulacak nedenler sağlamak. Irak ideal bir örnek olay incelemesidir. Sadece ideologların Irak'ta savaş kampanyası aslında Clinton yönetiminin son dönemlerinde başlamış, ancak 11 Eylül 2001'de New York Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a yapılan saldırılardan sonra Bush yönetimi döneminde ivme kazanmıştır. Birçok üst düzey politika yapıcısının anılarına göre, Başkan Yardımcısı Cheney, Bush ekibi göreve geldiği andan itibaren Irak'a savaş başlatmaya kararlıydı. O dönemde CIA direktörü olan George Tenet, Cheney'nin başından beri savaşı desteklediğini söylüyor. Hazine Bakanı olarak Ulusal Güvenlik Konseyi üyesi olan Paul O'Neill, Yönetimin bu konuya Bush'un göreve başlamasından sadece 10 gün sonra ve 11 Eylül saldırılarından aylar önce yapılan ilk Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısından itibaren odaklandığını belirtiyor. O'Neill, Bush yönetiminin politika oluşturma biçimini canlı bir şekilde anlatan Sadakatin Bedeli adlı kitabında, her şey bunu yapmanın bir yolunu bulmakla ilgiliydi. Başkan sürekli, gidin bana bunu yapmanın bir yolunu bulun, diyordu diye yazıyor. Savunma Bakanı Rumsfeld ve yardımcısı Paul Wolfowitz, Irak Savaşı'nı desteklediler. Cheney'nin savaşa desteği, 26 Ağustos 2002'de Yabancı Savaş Gazileri Derneği'ne yaptığı konuşma gibi kamuoyu önündeki açıklamalarında da açıkça görülüyordu, basitçe söylemek gerekirse, Saddam Hüseyin'in artık kitle imha silahlarına sahip olduğundan şüphe yok, bunları dostlarımıza, müttefiklerimize ve bize karşı kullanmak için biriktirdiğinden şüphe yok. Geriye dönüp baktığımızda bunun doğru olmadığını biliyoruz. Saddam Hüseyin'in kitle imha silahları yoktu ve yıllardır da yoktu. 1991 Körfez Savaşı'ndan kısa bir süre sonra bu tür silahları edinme çabalarından vazgeçmişti. Ancak Irak'a karşı savaşın tohumları ekilmişti. Son 10 yılda, Bush yönetiminden çok sayıda yetkili, Cheney, Rumsfeld ve uzun zamandır Irak'a karşı savaş isteyen diğerlerinin 11 Eylül saldırılarını bu hedefe ulaşmak için bir fırsat olarak gördüklerini kayıtlara geçirdi. Bob Woodward, Plan of Attack adlı kitabında, Bush'un Saddam Hüseyin'in peşine düşmeye kararlı olduğunu ve bunu 11 Eylül saldırılarından kısa bir süre sonra Savunma Bakanına açıkça belirttiğini, ancak kamuoyuna açıklamadığını bildiriyor. Woodward, 2001 Şükran gününden bir gün önce Bush'un Rumsfeld'i yakalayıp, Irak için planlarınız neler? Savaş planının durumu nedir? Bunu ele almanızı istiyorum. Bunu gizli tutmanızı istiyorum. Diye sorduğunu söylüyor. Bush yönetiminin istediği şey, Irak'ı işgal etmek için bir gerekçe bulmaktı. Temmuz 2002'de İngiliz Gizli İstihbarat Servisi Başkanı, savaşa hazırlık sürecini görüşmek üzere Washington’u ziyaret ettiğinde, Gizli bir notta şunları bildirdi, Bush, terörizm ve kitle imha silahlarının birleşimiyle gerekçelendirilen askeri bir eylemle Saddam Hüseyin'i devirmek istiyordu. İstihbarat ve gerçekler bu politika etrafında şekillendiriliyordu. Kısacası, işgali haklı çıkarmak için istihbarat ve gerçekler manipüle ediliyordu. 2003 yılının başlarında Bush, Birleşmiş Milletler'e savaş gerekçesini sunması gerektiğine karar verdi. Ancak zor bir sorunla karşı karşıyaydı. Dışişleri Bakanı Colin Powell, Bush'a Irak'a saldırmaya karşı olduğunu açıkça belirtmişti. Ancak o dönemde Amerikan siyasetinin en güvenilir isimlerinden biri olan Powell, BM’ye bu gerekçeyi sunmak için mükemmel bir seçimdi. Sadık bir asker olan Powell, görevi kabul etti. Ancak yönetim yetkilileri tarafından hazırlanan önerilen konuşma taslağından derinden rahatsız oldu. Irak'ın yakın bir tehdit oluşturan kitle imha silahlarına sahip olduğuna dair kanıtları bizzat araştırmak için Virginia, Lengley'deki CIA merkezine gitmeye karar verdi. Kendi anlatımına göre, Tenet'in rehberliğinde CIA karargahında 3 gün geçirdi. Powell sorular sorarken, CIA'nın Avrupa operasyonları sorumlusu Tyler Durumhaler gibi yetkililer, Tenet ve CIA müdür yardımcısı John McLaughlin'e taslak konuşmanın bazı bölümlerinin ardındaki istihbaratın sağlam olmadığını söylüyorlardı. Pavel, kilit CIA analistlerinin Saddam'ın kitle imha silahlarına sahip olduğundan şüphe duyduğu mesajını hiç almadığını söylüyor. Kasım 2005'te yayınlanan bir haberde Los Angeles Times'a verdiği demeçte Pavel, "Olabildiğince dikkatli davranıyordum." dedi. Nitekim Powell, konuşma metnini asılsız iddialardan arındırmaya çalışırken engellerle karşılaştı. Powell'ın kurmay başkanı Albay Lawrence B., Larry, Wilkerson, Powell'ın konuşma yazarlarına taslağın bazı şüpheli kısımlarını çıkarmalarını emrettiğini hatırlıyor. Wilkerson'ın söylediğine göre, bu kısımlar çıkarıldı, ancak daha sonra tekrar eklendi. Sonunda Powell, doğruluğundan şüphe duymasına rağmen, bu kısımları korumayı kabul etti. Tenet, Beyaz Saray'dan mesajı almıştı. Görevini yaptı. Ardından, Powell'ın çılgın iddialarını desteklemek amacıyla BM Güvenlik Konseyi'nde Pavel’ın hemen arkasına oturmayı kabul etti. Tim Weiner, 2007 yılında yazdığı CIA tarihi kitabı Küller'in mirasında George Tenet'in Irak'taki davranışını şöyle açıklamaya çalışıyor, Washington'daki yıllar boyunca Tenet, temelde dürüst bir adamdı. Ancak 11 Eylül'den sonra karşılaştığı muazzam baskılar altında, tek kusuru olan, üstlerini memnun etme arzusu bir kırılma noktası haline geldi. Tenet'in karakteri kırıldı ve CIA'de öyle. Onun liderliğinde, teşkilat uzun tarihinin en kötü çalışmalarını ortaya koydu. Tenet, başkan Bush'a istediğini vermekte kararlıydı. Bush, CIA'nın Saddam'ın kimyasal veya biyolojik silahlara sahip olduğunu kanıtlamak için topladığı delillerden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdiğinde, Tenet ona CIA'nın sağlam bir dava açma yeteneğinin kesin bir zafer olduğunu söyledi. Daha sonra, bunlar hayatımda söylediğim en aptalca iki kelimeydi dedi. Cevaplanmamış açık bir soru kalıyor, neden bunları söyledi? Çarpık zeka Güzel Sarış'ın casus Valeria Plame ve diplomat kocası Joseph Wilson'ın karmaşık hikayesi, Irak Savaşı'nın kökenlerine dayanmakla birlikte, Başkan Bush, Başkan Yardımcısı Cheney ve Cheney'nin en yakın yardımcısı Scooter Libby'de dahil olmak üzere daha geniş bir karakter kadrosunu içerecek şekilde genişledi. Libby, yaşananlardaki rolü nedeniyle yalan tanıklık suçundan mahkum edildi. Hollywood, Amerikan hükümetinin en üst düzeyindeki bu çarpık istihbarat öyküsünü, Naomi Watts ve Sean Penn'in başrollerini paylaştığı 2010 yapımı Fair Game filmine dönüştürdü. İşte olayın arka planı, 2002 yılının başlarında Bush ve Cheney, Irak'ı işgal etme planları yapıyorlardı ancak ABD saldırısını haklı çıkaracak ve Saddam Hüseyin'i iktidardan indirecek kanıtlara ihtiyaç duyuyorlardı. Çeney'nin ofisi, Saddam'ın kitle imha silahları yapımında kullanılabilen uranyum sarı kekini Nijer'den satın almaya çalıştığı iddialarını araştırmak için CIA'den talepte bulundu. CIA'deki üstleri, eski büyükelçi olan kocasının 5 Afrika ülkesinde görev yaptığını ve ilk görevinin Nijer'de olduğunu biliyorlardı. Wilson'dan Saddam'ın sarı kek satın almaya çalışmış olabileceği ihtimalini araştırmak için oraya gitmesini istediler. Wilson, Şubat 2002'de Nijer'e giderek ABD Büyükelçiliği'ndeki ve Nijer hükümetindeki yetkililerle görüştü. Nijer'in Saddam'a herhangi bir şey satmış olmasının son derece şüpheli olduğu sonucuna vardı. Bir yıl sonra, Ocak 2003'te, Başkan Bush, birliğin durumu konuşmasında, İngiliz hükümeti, Saddam Hüseyin'in son zamanlarda Afrika'dan önemli miktarda uranyum temin etmeye çalıştığını öğrendi dedi. Amerika Birleşik Devletleri birkaç hafta sonra, Mart 2003'te Irak'ı işgal etti. Wilson, 6 Temmuz 2003'te The New York Times'da yayınlanan bir köşe yazısında Beyaz Saray'ın uranyum hikayesine meydan okudu. Savaş öncesindeki aylarda yönetimli olan deneyimine dayanarak, Irak'ın nükleer silah programıyla ilgili bazı istihbaratın Irak tehdidini abartmak için çarpıtıldığı sonucuna varmaktan başka seçeneği olmadığını söyledi. Makalesinin başlığı Afrika'da bulamadıklarım idi. Bir hafta sonra, köşe yazarı Robert Novak, Washington Post'ta Wilson'ın eşi Valeria Plame'in CIA'de ajan olarak çalıştığını açıkladı. Wilson ve diğerleri, Plame'in CIA'deki kariyerini fiilen sona erdiren bu açıklamanın, hükümetin Irak Savaşı'na ilişkin gerekçelerini sorgulamasına misilleme olduğuna inanıyor. Federal müfettişler, sızıntının kaynağını bulmak için Novak ve üst düzey hükümet yetkilileriyle görüştü. Soruşturmaları, Cheney'nin özel kalem müdürü 1. Louis Scooter, Libby'nin mahkumiyetine yol açtı. Libby, yalan tanıklık ve adaleti engelleme de dahil olmak üzere dört suçtan suçlu bulundu, bu suçların hiçbiri doğrudan Plame ifşası ile ilgili değildi. Bunun yerine Libby, ifşayla ilgili soruşturmada işbirliği yapmamaktan suçlu bulundu. 30 ay hapis ve 250 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Başkan Bush, Libby'nin hapis cezasını hafifletti ancak Cheney'nin görevdeki son haftalarında yaptığı aralıksız lobi faaliyetlerine rağmen Libby'yi affetmeyi reddetti. Avukatlarıyla Libby'nin affedilmesi olasılığını görüşürken Bush, peki sizce neden yaptı? diye sordu, yani Libbi neden yalan söyledi? Bush daha sonra kendi sorusuna şu şekilde cevap verdi, sanırım hala çeneyi koruduğunu düşünüyor. Bush hastalandı. Bush yönetimi, Saddam Hüseyin'in kitle imha silahlarına sahip olduğu ve bunları Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı kullanabileceği gerekçesiyle Irak'ı işgal etmeyi savunmuş olsa da, Başkan Bush daha sonra kararının kitle imha silahı iddiasına bağlı olmadığını söyledi. 2010 yılında NBC'den Matt Lauer ile yaptığı bir röportajda Bush, Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olmadığını öğrendiğinde iğrendiğini söyledi. Ancak hemen ardından, Dünya Saddam Hüseyin olmadan daha iyi durumda diyerek kararını değiştirmeyeceğini de ekledi. Lauer, Bush'a işgal için özür dilemeyi hiç düşünüp düşünmediğini sordu. Bush hayır dedi, eski başkan, özür dilemek temelde kararın yanlış bir karar olduğunu söylemek olurdu ve ben bunun yanlış bir karar olduğuna inanmıyorum diye açıkladı. Bush, başkan olmadan çok önce Irak'ı işgal etmeyi ve Saddam Hüseyin'i devirmeyi açıkça savunan bir ulusal güvenlik yetkilileri ekibi kurduğunun farkında değilmiş gibi görünüyor. Bush gerçekten sihaiden temiz ve dürüst istihbarat istiyorsa, ideolojik güdümlü başkan yardımcısı ve savunma bakanının baskılarından kurumu koruyamayarak bunu elde etme şansını yok etti. Bush, bir Amerikan başkanının ve yönetiminin, alınmış bir politika kararı için kanıt bulması için CIA'ye baskı yapmasının tehlikelerini anlamak için Amerikan tarihinin yeterince öğrencisi olmayabilir. Kurumun neredeyse 70 yıllık varlığı, bunun bir felaket reçetesi olduğunu göstermiştir. Weiner, CIA'nın sorununu şöyle tanımlıyor, Washington'da bir kurum olarak varlığını sürdürebilmek için, ajansın her şeyden önce başkanın kulağına fısıldaması gerekiyordu. Ancak kısa sürede, ona duymak istemediği şeyleri söylemenin tehlikeli olduğunu öğrendi. CIA analistleri, geleneksel bilgeliğe uyarak, tek düze bir şekilde hareket etmeyi öğrendiler. Düşmanlarımızın niyetlerini ve yeteneklerini yanlış anladılar, Komünizmin gücünü yanlış hesapladılar ve terörizm tehdidini yanlış değerlendirdiler. CIA'nın ve Dış Politika Kurumu'nun Soğuk Savaş'taki sicilini açıklamak daha zordur, ancak artık kesin olan şey, onların yanılmış oldukları ve Sovyet uzmanı George F. Kenan'ın haklı olduğudur. 1940'ların sonlarında Moskova'daki Amerikan Büyükelçiliğinde siyasi görevli olan Kenan, Sovyetler Birliği'ne karşı Amerika'nın çevreleme politikasının babası olarak biliniyordu. Kennan'a göre, çevrelemenin araçları askeri güçten ziyade esas olarak siyasi ve ekonomik baskılar olmalıydı. Daha katı görüşlü analistlerin aksine, Kennan Sovyetler Birliği'nin dünya egemenliğini hedeflediğini veya Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırı riski oluşturduğunu düşünmüyordu. 1947'de Foreign Affairs dergisinde sadece X olarak imzaladığı ünlü bir makalesinde Kennan, Sovyet toplumu, nihayetinde kendi toplam potansiyelini zayıflatacak eksiklikler içerebilir demiştir. Tarihçi Robert Dallek, Kenan'ın Sovyet komünizmini, batıda yaşanan türden maddi refah ve özgürlükler için tüketici taleplerini karşılayamaması ortaya çıktığında nihayetinde çökecek bir devlet yönetimi ve kontrol sistemi olarak akıllıca tanımladığını gözlemlemiştir. 1950'ye gelindiğinde, Dışişleri Bakanı Dean Ekes'in ve diğerlerinin Sovyetlere karşı daha sert görüşlere sahip olması Kenan'ı yalnızlaştırmıştı. Ekes'in ona, Quaker görüşlerini Washington'da bulabileceğinden daha elverişli bir ortama taşımasını söylemişti. Artık Sovyetler Birliği'nin içten içe çürüdüğünü biliyoruz. 1980'lerde bir dizi ekonomik, sosyal ve siyasi reforma rağmen, Sovyet lideri Mihail Gorbaçov ekonomiyi canlandırmayı başaramadı. Sovyetler Birliği'nin resmen dağılmasından bir gün önce, 25 Aralık 1991'de Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etti. ABD ile rekabet edebilmek için askeri harcamaların ne ölçüde etkili olduğunu muhtemelen asla kesin olarak bilemeyeceğiz. Ancak Gorbaçov'un yazılarından, Batı'dakilerle rekabet edebilecek yaşam standartlarını iyileştirmek istiyorsa askeri harcamaları kısması gerektiğine karar verdiğini biliyoruz. Kennan, Truman yönetimiyle başlayan ve Kore Savaşı, Vietnam Savaşı ve bir düzineden fazla Amerikan işgali ve saldırısına yol açan Amerika'nın askeri yayılmacılık ve çatışma politikasını öngörmemişti. Robert Dallek şöyle yazdı, 2005 yılında 101 yaşında hayatını kaybettiğinde, Kennan, askeri çevreleme politikasının Amerika'nın bu mücadeledeki zaferini garanti altına almak için çok az şey yaptığından, hatta hiçbir şey yapmadığından her zamankinden daha çok emindi. Irak işgalini, siyasi bir soruna askeri çözüm bulma konusunda duyulan yanlış inancın bir başka örneği olarak görüyordu. Abartılı tehditler Amerikan yetkilileri, çoğunlukla istihbarat teşkilatının öncülüğünde, 50 yılı aşkın bir süredir ülkenin karşı karşıya olduğu tehditleri abartmaktadır. Bu örüntüyü incelerken, Sovyetler Birliği'nden gelen tehdidi kasıtlı olarak abartan ve soğuk savaşın zeminini hazırlayan, Başkan Trum'una sunulan NSC-68 raporu iyi bir başlangıç noktası olabilir. Rapor kıyametvari bir tablo çiziyordu. Sovyet tehdidinin sadece cumhuriyetin değil, medeniyetin kendisinin de gerçekleşmesi veya yok edilmesi anlamına geldiğini ilan ediyordu. Richard Rhodes, güçlü kitabı Delilik Cephanelikleri, nükleer silahlanma yarışının oluşumunda bu hikayeyi anlatıyor. Rhodes, Dışişleri Bakanı Dean Acheson ve Dışişleri Bakanlığının baş politika planlayıcısı ve raporun baş yazarı Paul Nitze'nin üst düzey hükümet yetkililerinin kitlesel zihnini alt üst etmek ve böylece ABD askeri güçlerinin büyük ölçüde genişlemesini sağlamak amacıyla Sovyet tehdidini kasıtlı olarak nasıl abarttıklarını açıklıyor. Tehditleri işe yaradı. İkinci Dünya Savaşı, Sovyetler Birliği'nin yaklaşık 25 milyon insanının ölümüne yol açtı, bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin kayıp oranının 60 katıydı ve sanayisinin yarısını yok etti. Kennan, SSCB'nin büyük ölçüde savunmacılık ve yabancıların bu son istilasının yarattığı yıkım karşısındaki güvensizlik tarafından yönlendirildiğini kabul ederken, 68'i. SSCB'nin bizimkine zıt yeni bir fanatik inançla hareket ettiğini ve dünyanın geri kalanı üzerinde mutlak otoritesini dayatmaya çalıştığını ilan etti. Nietzsche'nin abartıları, etkili bir dış politika şahininin CIA'yı deniz aşırı tehditlere ilişkin kendi analizlerini sertleştirmeye nasıl itebileceğine dair erken bir ipucu veriyor. NSC-68'de Nietzsche, Sovyetler Birliği'nin 4 yıl içinde 200 kadar nükleer bomba biriktirebileceğine dair yeni tamamlanmış bir CIA tahminini kullandı. Ancak Sovyet uzmanı ve eski diplomat Raymond Garthoff tarafından CIA'nın görevlendirdiği bir tarih çalışmasına göre, Nietzsche, 6 Nisan 1950'de gizlice yayınlanan ve böyle bir stokun Sovyetlerin saldırı olasılığının yüksek olduğu anlamına gelmeyeceği yönündeki CIA'nın mantıklı değerlendirmesini görmezden geldi. Bunun yerine, Nitze'nin Dışişleri Bakanlığı ve askeri analistleri, CIA'yi Sovyet saldırısının daha yüksek bir tehlike oluşturduğu görüşünü kabul etmeye zorladı ve CIA, ilk belgeden sadece 64 gün sonra yayınlanan bir belgeyle pozisyonunu değiştirdi. Nükleer silah uzmanı ve dünyayı nükleer silahlardan arındırmaya adanmış bir vakıf olan Ploughshares Shares Başkanı Joseph Girinciyone'ye göre, Truman, Nietzsche'nin alarmcı söylemlerine karşılık olarak savunma bütçesini dört katına çıkardı ve ABD nükleer cephaneliğini 1960'a kadar yaklaşık 20 bin termonükleer bombaya ve 1966'ya kadar 32 bine çıkaracak stratejik bir program başlattı. Nietzsche'nin Sovyetlerin Amerika Birleşik Devletlerine saldırmaya hazırlandığı fikri, bildiğimiz kadarıyla, son derece yanlıştı. Ancak bu, belki de Amerikan tarihinde birinci, dünya savaşından kısa bir süre sonra ortaya çıkan ve komünizmin yükselişine dair korkuyu, kızıl korku, ifade eden komünizm korkusunun bir belirtisiydi. Bu korkuların yayılması, sol karşıtı grupların ve bireylerin en sevdiği araçlardan biridir. CIA tarihine dair yazdığı eserinde Weiner, Stalin'in hiçbir zaman dünya hakimiyeti için bir ana planı ya da bunu gerçekleştirecek araçları olmadı diye yazmıştır. Stalin'in uzun süredir yardımcısı ve halefi olan Nikita Kuruşçev'in bir anısında Stalin'in Amerika ile küresel bir savaş olasılığı karşısında titrediğini ve korktuğunu hatırladığını belirtiyor. Kuruşçev, savaştan korkuyordu, demiştir. Stalin, Amerika Birleşik Devletleri ile savaşı kışkırtacak hiçbir şey yapmadı. Zayıflığını biliyordu. Khrushchev'in değişken bir mizacı ve çatışmacı bir eğilimi vardı. Ancak Sovyetler Birliği'nin sınırlarını anlıyordu. Başkan John F. Kennedy, New York Times köşe yazarı James Reston'a, Khrushchev'in ilk görüşmelerinde kendisini savaş tehditleriyle acımasızca eleştirdiğini itiraf etti. Kuruşçev daha sonra 1962'de Küba'ya nükleer silahlı füzeler yerleştirerek uçurumun eşiğine geldi. Ancak aynı Kuruşçev geri adım attı ve Amerikalılar Türkiye'den benzer füzeleri çekerse, silahları geri çekme konusunda Kennedy ile gizli bir anlaşma yaptı. İki tarafta nükleer savaş istemiyordu. Füze anlaşması yıllarca gizli kaldı ve bu durum Kennedy ve destekçilerinin Kuruşçev'in geri adım attığı izlenimini vermesine olanak sağladı. 1950'lerde Amerikan siyasetinde Sovyet tehdidinin abartılması yaygın bir durumdu. Demokrat senatörler Stuart Minton ve John F. Kennedy, Başkan Eisenhower'ı uzun menzilli bombardıman uçakları ve füzelerin konuşlandırılmasında tehlikeli bir Sovyet üstünlüğüne pasif bir şekilde göz yummakla suçlayan kamuoyu kampanyalarına öncülük ettiler. CIA keşifleri Amerika Birleşik Devletleri'nin her iki silahtan da daha fazlasına sahip olduğunu ortaya koyarken, Kennedy 1960'taki başkanlık kampanyasında başkan yardımcısı Richard Nixon'a karşı füze açığı iddiasını sürdürdü ve Eisenhower'ı savunmada zayıflıkla suçladı. JFK seçimleri kazandıktan ve Robert McNamara'yı savunma bakanı olarak atadıktan sonra, Saf M.C. Namara, Amerika Birleşik Devletleri'nin kıtalar arası füzelerde Sovyetlere göre 17'ye bir oranında üstünlüğe sahip olduğunu keşfetti. McNamara gerçeği ortaya koymaya karar verdi. Gazetecilerle bir arka plan toplantısı düzenledi. Bu toplantıda kendisini kaynak olarak ifşa etmelerine izin verilmedi ve onlara hiçbir açık olmadığını söyledi. New York Times haberi ön sayfasında yayınladı. Kennedy öfkelenmişti ama gerçeği inkar edemezdi. Bir sonraki basın toplantısında kendisine gerçekten bir füze açığı olup olmadığı sorulduğunda, konunun araştırıldığını söyledi. Büyük bir ironi şu ki, Nietzsche'nin Sovyet nükleer silahlanmasına dair yersiz korkuları, Küba füze krizi sonrasında gerçekleşti. Küba'dan çekilmeye zorlanmaktan utanan Sovyetler, nükleer güçlerini artırmak için büyük bir programa başladı. Richard Nixon 1969'da başkan olduğunda, Ruslar Amerika Birleşik Devletleri ile eşit seviyeye ulaşmıştı ve Nixon bunu ilk basın toplantısında kabul etti. İstihbarat başarısızlıkları ve abartılmış tehditler üzerine yapılan hiçbir tartışma, Vietnam Savaşı'nda yaşananlara bakmadan tamamlanamaz. Basitçe söylemek gerekirse, Vietnam Savaşı, komünizmin etkisini abartan ve milliyetçiliğin gücünü hafife alan ABD liderleri tarafından başlatıldı. Eski SAİ direktörü Richard Hems, Omuzumun Üzerinden Bir Bakış adlı kitabında Vietnam'ın 10 yıl boyunca kabusu olduğunu yazdı. Şöyle anlattı, kitaptaki her operasyonel yaklaşımı denedik ve en deneyimli saha görevlilerimizi Hanoi'deki hükümetin içine sızma çabasına adadık. Teşkilat içinde, Kuzey Vietnam hükümetine sızamama başarısızlığımız, o yılların en sinir bozucu yönüydü. Ho'nun hükümetinin en üst düzeylerinde neler olup bittiğini belirleyemedik, politikaların nasıl yapıldığını veya kimin yaptığını da öğrenemedik. Vietnam Savaşı 1975'te sona erdi, ancak komünizm korkusu Amerikan hükümetini rahatsız etmeye devam etti. 1976'da, Başkan Gerald Ford'un Başkanlık Dış İstihbarat Danışma Kurulundaki Dış Politika Şahinleri, yönetimi Sovyet tehdidine ilişkin rekabetçi bir analizi kabul etmeye zorladı. Raymond Gartoff'un daha sonra tuhaf bir deney olarak adlandırdığı bu yarışmada, A takımı olarak bilinen bir grup CIA analisti, B takımı olarak bilinen bir grup dışarıdan uzmanla karşı karşıya gelecekti. Takımlar aynı gizli istihbarat verilerini değerlendirecek ve bulgularını rapor edecekti. Ford'un yeni atadığı CIA direktörü George Herbert Walker Bush, bu fikri kabul etti. Bunu, Selefi William Colby'nin fikri reddetmesinden sadece birkaç ay sonra yaptı. Ancak Sovyet tehdidini daha iyi anlamaya yönelik masum ve iyi niyetli bir çaba gibi görünen şey, aslında sadece ideologların kurnaz bir siyasi oyunuymuş. B takımı, Sovyetler Birliği ile yumuşama ve birlikte yaşama politikasına şiddetle karşı çıkan, siyasi olarak muhafazakar politikacılardan oluşan sanal bir kadro tarafından desteklendiğinden, B takımı tahmin edilebileceği gibi CIA'nın Sovyet askeri gücünü hafife aldığını ve Sovyet stratejik niyetlerini yanlış yorumladığını sonucuna varacaktı. B takımının başında Sovyet karşıtı sertlik yanlısı ve Harvard Profesörü Richard Pipes bulunuyordu. B takımı girişiminin destekçileri arasında o dönemde başkan Ford'un genel kurmay başkanı olan Dick Cheney, Ronald Reagan'ın CIA direktörü olacak William Casey, nükleer bomba fizikçisi Edward Teller ve Neo Muhafazakar Hareket'in fiili kurucusu Norman Podhor yer alıyordu. B takımı danışmanları arasında başkan George W. Bush döneminde savunma bakan yardımcısı olan ve Irak'ı işgal etmenin önde gelen savunucularından Paul Wolfowitz ve ABD nükleer cephaneliğinin o kadar yetersiz olduğu ve Sovyetler Birliği'nin ilk saldırıda tüm Amerikan silahlarını yok edebileceği yönündeki yanlış iddiayı ortaya atan mevcut tehlike komitesinin kurulmasına yardımcı olan Paul Nitze de vardı. Joseph Jirinjohn şöyle yazmıştı, Sovyetlerin bunu yapması imkansız olurdu. Çünkü nükleer denizaltılar ve silahlarla donatılmış uçaklar herhangi bir kara saldırısından kurtulurdu, denizaltılar yenilmezdi ve Sovyetler ilk saldırıyı düşünecek kadar aptal olsalar bile, karşı saldırı başlatma yetenekleri etkili bir caydırıcılık sağlardı. Silah kontrol ve silahsızlanma ajansından Dr. Anne Hesing Can, B ekibi raporundaki Sovyet cephaneliği ile ilgili her iddianın yanlış olduğunu gösterdi, hepsi hayal ürünüydü, dedi. Köşe yazarı Farid Zakaria, B ekibi raporunun tamamen yanlış olduğunu belirtti. Gartoff'a göre, B ekibi her önemli noktada tehlike ve tehdit izlenimini vurguladı ve büyüttü. Ancak abartılı tehditler devam etti. Kasım 1985'te, o zamanlar CIA Başkan Yardımcısı olan Robert Gates, San Francisco'da bir dış politika grubu için yaptığı konuşmada Sovyetlerin nispeten hızlı bir şekilde konuşlandırılabilir ulusal bir füze savunma sistemi seçeneğine sahip olmalarını sağlayacak temeli attıklarını iddia etti. Gates, sistemin eksikliklerine rağmen Sovyetlere hem siyasi olarak hem de savaş zamanında önemli bir tek taraflı avantaj sağlayacağını söyledi. Aslında, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra gazeteci ve Sovyet uzmanı David Hoffman tarafından ortaya çıkarılan belgeler, Sovyet teknolojisinin Amerika Birleşik Devletleri'ninkinden çok geride olduğunu ortaya koydu. Hoffman, Ölü El, Soğuk Savaş Silahlanma Yarışının ve Tehlikeli Mirasının Anlatılmamış Hikayesi adlı kitabında, Gates'in 1987'de Başkan Reagan'a yazdığı bir notta Gorbaçov'un nükleer silahlanma yarışını tersine çevirme girişimlerinin özünü kavrayamadığını yazdı. Gates, Sovyetlerin nükleer sistemlerini yükseltmeye çalıştığında ısrar ederken, Gorbaçov aslında gerilemeye çalışıyordu. Hoffman'a göre Gates, Sovyetlerin gelişmiş bir sistem kurmaya çalıştığını söylerken, Sovyet versiyonu, füze savunması için, darmadağınık haldeydi ve asla inşa edilemezdi. SAE'nin 1995'te Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik füze tehditleri hakkında yayınladığı önemli rapor, Soğuk Savaş sırasında Sovyet tehditlerini abartan dış politika şahinlerini kızdırdı. SAE'nin ulusal istihbarat tahmini, İran ve Kuzey Kore gibi yeni füze güçleri kurmaya çalışan ülkelerin 2010'dan önce Kuzey Amerika kıtasına saldırı tehditinde bulunamayacağını belirtiyordu. Kongredeki cumhuriyetçiler 1998'de Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik balistik füze tehdidini değerlendirme komisyonunu kurarak yanıt verdi. Donald Rumsfeld başkanlığındaki komisyonda, Team B tatbikatına katılan birçok kişi yer alıyordu. Komisyon, İran ve Kuzey Kore'nin 5 yıl içinde, yani 2003'e kadar Amerika Birleşik Devletleri'ni füzelerle vurabileceğini söyledi, bu tahmin, gördüğümüz gibi, yanlış çıktı. SAE'nin neden bu kadar feci ve sık sık başarısız olduğunu anlamak istiyorsanız, işte bir ipucu. 80 milyar dolarlık bütçesinin büyük çoğunluğu yaklaşık 50 milyar doları casus uydulara ve yüksek teknoloji ürünü dinleme cihazlarına gidiyor. Sistem temelde, yüksek irtifadan fotoğraf çeken casus uydularla Sovyet nükleer ve füze yeteneklerini izlemek için geliştirildi. Bu fotoğrafların değerini, Colin Powell'ın Irak işgalini haklı çıkarmak için yaptığı konuşmayı tekrar izleyerek anlayabilirsiniz. Binaların fotoğraflarını gösterdi ve CIA'nın içlerinde ne olduğunu bildiğinde ısrar etti. Aslında CIA sadece tahmin yürütüyordu ve yanlış tahmin yürütüyordu. Irak Savaşı, CIA içindeki yolsuzluğun çarpıcı bir örneğini sunarken, Ajansın soğuk savaşın 40 yılı boyunca sergilediği performans daha da endişe vericidir. Sovyet askeri gücünü tekrar tekrar abartması komünist sistemin doğasında var olan ekonomik zayıflığı algılayamaması Amerika'nın dünya çapındaki askeri imparatorluğunun inşasını ve genişlemesini haklı çıkarmak için kullanıldı. Bu imparatorluk yüzlerce askeri üsse, okyanuslara hakim olmak için devasa gemi filolarına, karada ve denizde konuşlandırılmış füzelerden oluşan devasa nükleer cephaneliğe ve yüzlerce kıtalar arası bombardıman uçağına sahipti. Sovyetler Birliği'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliğine tehdit oluşturmadığını iddia etmiyorum. İddia ettiğim şey, tehditin sistematik olarak abartıldığına ve bunun sonucunda neredeyse yarım yüzyıl boyunca hem kan hem de para israf edildiğine dair önemli kanıtların bulunduğudur. Bugün kamuoyu, İran ve Kuzey Kore'den büyük ulusal güvenlik tehditleriyle karşı karşıya olduğumuza inanmaya şartlandırılıyor, oysa her ikisinin de askeri yetenekleri, Sovyetler Birliği'nden karşı karşıya kaldığımız tehditin sadece bir gölgesi kadardır ve gördüğümüz gibi, bu tehdit sürekli olarak abartılmıştır. CIA'nın genel sicili rahatsız edici ve açıklanması zor. CIA, Sovyetler Birliği'nin çöküşünü öngöremedi. 1989'da Berlin duvarı yıkılmadan birkaç ay öncesine kadar Sovyetler Birliği'nin büyük bir sıkıntı içinde olduğunu fark etmedi. David Hoffman, Ölü El adlı kitabında Dışişleri Bakanı James Baker'ın şu sözlerini aktarıyor, CIA'yımız çok, çok gerideydi. CIA, domino teorisi konusunda yanılmıştı, bu teoriye göre bir ülke komünizme düşerse, bölgedeki diğer ülkelerde komünizme düşerdi. Bu stratejik kavram, Vietnam felaketine yol açmıştır. Ne Berlin duvarının inşasını ne de nihayetinde Berlin duvarının yıkılmasını öngöremedi, her ikisi de Sovyet zayıflığının sembolleriydi. 2011 Arap uyanışını öngöremedi. Millet, bu başarısızlıklar için milyarlarca dolarlık gereksiz silahlanma, binlerce can kaybı ve ulus olarak kim olduğumuzu simgeleyen Ulusal Güvenlik Devleti'nin inşası ve sürdürülmesiyle inanılmaz bir bedel ödedi. Gizlilik kültürüne kapılmış. Edward Snowden'ın 2013'te gizli ulusal güvenlik belgelerini sızdırması, Amerika'da altta yatan bir sorunu ortaya çıkardı, kişisel haklarımızı aşındıran bir gizlilik kültürünün içinde yaşıyoruz. Geniş bir istihbarat bürokrasisi sisteminin ortasında yaşıyoruz ve ne yaptıklarını, nasıl yaptıklarını veya gerçek maliyetinin ne olduğunu bilmiyoruz. Öğrenmeye çalıştığımızda ise üzgünüm, bu gizli bilgi cevabını alıyoruz. Snowden dosyalarına dayanan haberler, Ulusal Güvenlik Ajansı'nın NSA şaşırtıcı gözetim kapsamını ortaya koydu. NSA'da yüklenici olarak çalışırken dosyaları elde eden Snowden, bazıları tarafından kahraman Bazıları tarafından ise hain olarak nitelendirildi. Federal yetkililer onu casuslukla suçladı. Yargılanmaktan kaçmak için Rusya'ya kaçan Snowden, kamu yararını koruyan gerçeği ortaya koyduğu için Nisan 2014'te Rahit Noor ödülüne layık görüldü. Ödül, Mart 1968'de Mailai Köyü'nde Amerikan askerleri tarafından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce sivilin katledilmesini ifşa eden Vietnam gazisi Ronald Reitner'un adını taşıyor. Washington Post ve Guardian, Snowden ifşaatlarına dayanan gözetim faaliyetlerine ilişkin haberleri nedeniyle 2014 yılında gazeteciliğin en yüksek ödülü olan kamu hizmeti dalında Pulitzer ödülüne layık görüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Güvenlik Ajansı, NSA, dahil olmak üzere 17 istihbarat teşkilatı bulunmaktadır. Diğerleri arasında Merkezi İstihbarat Teşkilatı, CIA, Federal Soruşturma Bürosu, FBI, Ulusal Jeo-Uzamsal İstihbarat Ajansı, NGA, ve Savunma İstihbarat Ajansı, (DIA) yer almaktadır. Ordunun her bir kolunun, kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Piyadeleri ve Sahil Güvenlik, Kendi istihbarat Teşkilatı vardır. Hazine Bakanlığının Terörizm ve Mali İstihbarat Ofisi, OTA, bulunmaktadır. İç Güvenlik Bakanlığının ise İstihbarat ve Analiz Ofisi, OA, vardır. Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, Mart 2013'te kongreye NSA'nın Amerikalılar hakkında bilerek bilgi toplamadığını söylemişti. Snowden sızıntıları, NSA'nın gözetim programlarının bir parçası olarak milyonlarca Amerikalı'nın telefon ve e-posta iletişimini topladığını ortaya çıkardıktan sonra Klepper, kongreden özür diledi. Kaliforniya'dan Demokrat Senatör ve Senato İstihbarat Seçim Komitesi Başkanı Diane Feinstein, Washington'da istihbarat teşkilatlarının en ateşli savunucularından biridir. Ancak Mart 2014'te, Senato kürsüsünde yaptığı 40 dakikalık tutkulu bir konuşmada, CIA komitesinin CIA işkence programı olarak bilinen soruşturmasına müdahale ettiği için sert bir şekilde eleştirdi. Feinstein, CIA'nın su işkencesi ve diğer sorgulama tekniklerini araştıran Senato komitesi çalışanlarının kullandığı bilgisayarları arayarak yasayı çiğnediğini söyledi. Eski CIA direktörü Michael Hayden, Başkan George W., Bush döneminde görev yapmıştı ve Fox News'e verdiği demeçte Fahişitay'ın derin bir duygusal his tarafından motive edildiğini söyledi. Senato İstihbarat Komitesi'nde Fahişitay'ın ile birlikte görev yapan Demokrat Senatör Mark Udall ise, Hayden'ın Fahişitay'ın duygularına yaptığı göndermeyi, bir erkeğe karşı yapmayacağı asılsız bir karalama olarak nitelendirdi. Komite, Aralık 2014'te SAİ'nin gözaltı ve sorgulama programına ilişkin soruşturmasıyla ilgili çığır açan 6 bin sayfalık bir rapor yayınladı. Senatör Feinstein bu programın bazı durumlarda işkenceye vardığını söylemişti. Rapor hemen saldırıya uğradı. Feinstein, eleştirilere yanıt olarak 17 Aralık 2014'te Washington Post'ta yayınlanan yorumunda şunları söyledi ilgili kişilerin işlenen korkunç eylemlerden kendilerini uzaklaştırmak istemelerini anlıyorum, ancak gerçekler gerçektir. Bu çalışma zamanın sınavından geçecek ve umarım bu tür hataların bir daha asla yapılmamasını sağlayacaktır. 6. Amerikan İmparatorluğu Bir zamanlar, sömürgeleri sayarak emperyalizmin yayılışını takip edebilirdiniz. Amerika'nın koloni karşılığı askeri yüzlerdir. Chalmers Johnson eğer Amerika'nın dünyadaki barış elçisi rolüne dair efsane doğru olsaydı, 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana neredeyse 25 yıl önce yaşananların öyküsü çok farklı olurdu. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle Amerika'nın artık dünya çapında bir askeri imparatorluk sürdürmesinin gerekli olmayacağı düşünülebilir. Mantık, savunma bütçesinin büyük ölçüde kısılabileceğini Dünya genelindeki üslerin kapatılabileceğini, dünyanın her okyanusundaki uçak gemisi savaş gruplarının azaltılabileceğini veya geri getirilebileceğini ve pahalı silah sistemlerinin azaltılabileceğini veya terk edilebileceğini gösterir. Ama hikaye böyle olmadı. Amerika'nın küresel askeri imparatorluğu küçülmedi, aksine genişledi. 1975'te Vietnam Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte, Bazıları büyük savunma harcamalarında kesintiler yapılacağını ve bunun da barış getirisi sağlayacağını umuyordu. Ancak Askeri imparatorluk 1980'lerde Başkan Reagan'ın askeri yapılanmasıyla yeni bir ivme kazandı. Soğuk Savaş 1990'ların başında sona ererken, Amerika Birleşik Devletleri yeni bir görev üstlendi, Amerikan ekonomisi için hayati önem taşıyan petrolü sağlayan Basra Körfezi petrol sahalarını, şirketlerini ve Arap monarşilerini korumak. Aynı 10 yılda Amerika Birleşik Devletleri, insani krizlere müdahale etme ve Bosna, Kosova ve Haiti gibi yabancı ülkeleri batı tarzı demokrasilere dönüştürme sorumluluğunu da üstlendi. Bu kadar ileri gittikten sonra, ABD hükümeti 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra başka bir devasa yeni misyon üstlendi, Afganistan ve Irak'ı işgal etmek, fethetmek ve yeniden inşa etmek, onları demokrasi olarak yeniden şekillendirmek, tüm bunları da küresel çapta faaliyet gösteren Savunma Bakanlığı'nın olağanüstü aracıyla yaptı. Ve tüm bunların trajik sonuçları oldu. Sovyet tehdidi 1991'de ortadan kalktığında, Amerika silahlı kuvvetlerine 441 milyar dolar harcadı. 20 yıl sonra, 2011'de, 736 milyar dolar harcadı, bu da Amerika'nın zayıflayan ekonomisinden gerekli yatırımları başka yöne çevirdi ve maliyetleri vergi mükelleflerine yükledi. Savunma bütçesi milyarlarca dolarlık gereksiz harcamayı sürdürüyor. Birçoğu soğuk savaş için tasarlanmış milyarlarca dolarlık gelişmiş silah sistemleri üretmeye devam ediyoruz. Şimdi de başkan ve ekibinin düşmanımız olarak belirlediği kişileri öldürmek için uzaktan kumanda ile çalıştırabileceğimiz insansız hava araçlarımız var. Johns Hopkins Üniversitesi'nden, Amerika'nın en önde gelen dış politika uzmanlarından Michael Mandelbaum, 2010 yılında yayınlanan Tutumlu Süper Güç adlı kitabında bu fikri şu şekilde vurgulamıştır. 1991 yılının sonunda, Bolşevik Parti'nin 1917'de Rusya'da iktidarı ele geçirdikten sonra kurduğu Avrasya'nın büyük komünist çok uluslu imparatorluğu olan Sovyetler Birliği tamamen çöktü. Ortaya koyduğu tehdit ortadan kalktı. Ancak büyük bir tehditin yokluğunda bile hatta büyük ölçüde böyle bir tehditin yokluğundan dolayı Amerika Birleşik Devletleri, sonraki 20 yıl boyunca, ikinci, dünya savaşı ve soğuk savaş dönemindekiyle aynı geniş coğrafi kapsama alanına ve aynı dış politika kurumlarına sahip bir dış politika sürdürdü. Soğuk savaş sonrası Amerikan dış politikası, aslında, bazı yönlerden ikinci, Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş dönemindeki hedeflerinden bile daha iddialı olan, diğer ülkelerde değişim yaratma hedeflerini belirgin bir şekilde içeriyordu. Bu nedenle şu soruları sormak yerinde olur, neden, hangi güçler iş başında, ve Amerikalılar neler olup bittiğini ve nedenini anlıyorlar mı? Son 20 yıla aşkın süredir yaşananlar, Soğuk Savaş'ın bugün kontrolümüz dışında olan ekonomik ve siyasi güçler yarattığını, militarist bir kültür ve kurumlar oluşturduğunu ve bunların çoğunun savaşta çıkarı olduğunu açıkça göstermektedir. Bu Amerikan savaş makinesi ülkemizi askeri müdahalelere, saldırılara ve hatta her türlü zayıf gerekçeyle başlatılan ilan edilmemiş savaşlara sürüklemiştir. Saldırıların çoğu Amerika'nın güvenliğine belirgin bir tehdit oluşturmayan ülkelere karşı yapılmıştır. Amerika'nın müdahale, işgal ve saldırı alışkanlığı İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana istikrarlı bir şekilde devam etti. Yarım yüzyıldan fazla bir süredir neredeyse sürekli bir savaş dönemi yaşadık. ABD'nin askeri aktivizmi, Sovyetler Birliği'nin 1991'de çökmesiyle de devam etti. O yıl, Başkan George Herbert Walker Bush, Saddam Hüseyin'in Kuveyt'i işgal etmesinin ardından Irak lideri Saddam Hüseyin'e karşı savaşa girdi. Ertesi yıl, Bush, ABD güçlerini Somali'ye gönderdi. Bush'un halefi başkan Bill Clinton, ABD birliklerini Haiti'ye gönderdi. Saddam'ın Irak'ına karşı askeri harekatı, uçuşa yasak bölge oluşturmak için bombalama ve füze atışlarıyla sürdürdü, bu da savaşı düşük seviyede devam ettirmek anlamına geliyordu. 1999'da Clinton, Kosova'nın kontrolü için savaşan Sırp güçlerine karşı eski Yugoslavya'da ağır hava saldırıları emri verdi. 2001'de, 2. Başkan Bush döneminde, Afganistan'ı işgal ettik ve 2003'te Irak'ı işgal ettik sonradan öğrendiğimiz gibi, yanlış gerekçelerle. Amerika'nın dünya çapındaki askeri harekatlarının kapsamını anlamak için tarihimize bir göz atalım. 1950 Kore Savaşı Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore'yi işgal eden komünist güçlere karşı müdahale etti. Savaş 3 yıl sürdü ve 33.686 Amerikalı'nın ölümüne yol açtı. 1953 CIA darbesi, İngiliz petrol şirketini millileştiren demokratik olarak seçilmiş İran Başbakanı Muhammed Musaddığı devirdi. Musaddığın gitmesinin ardından CIA, kukla bir lider olan Muhammed Rıza Şah Pehlevi'yi iktidara getirdi. 1954 CIA, Guatemala'nın seçilmiş başkanı Jacobo Arbenz Guzman'ı devirmek için bir darbe düzenledi, bu darbe, Guzman'ın toprak reformu kapsamında ABD şirketi United Fruit'e ait muz çiftliklerine el koymasının ardından gerçekleşti. 1955 ABD birlikleri ve CIA'nın komünist Kuzey Vietnam'a karşı ABD yanlısı bir hükümet kurma çabasıyla Vietnam Savaşı başladı. Savaş yaklaşık 20 yıl sürdü, 58286 ABD askerinin ölümüne ve tahminen 3,6 milyon savaş ölümüne neden oldu. 1958 Amerika Birleşik Devletleri, Batı yanlısı Cumhurbaşkanını solcu muhaliflere karşı desteklemek için Lübnan'a 14.000 asker gönderdi. 1961 CIA'i Antikomünist sürgünler aracılığıyla Küba'ya Domuz Körfezi çıkarmasını organize eder ancak Başkan Fidel Castro'yu devirmeyi başaramaz. 1965 Amerika Birleşik Devletleri iç savaş sırasında komünistlerin iktidara gelmesini önlemek için Dominik Cumhuriyeti'ne asker gönderdi. 1965'le Y.N. Don Johnson, ABD'nin Vietnam Savaşı'ndaki rolünü artırarak sonunda yarım milyondan fazla askeri sahaya sürdü. 1969 ABD Hava Kuvvetleri, Kuzey Vietnam'ın oradaki üslerini yok etmek amacıyla Laos ve Kamboçya'yı gizlice yoğun bir şekilde bombalamaya başladı. Laos'taki yoğun bombardıman gizli tutuldu. 1970 ABD birlikleri, ABD destekli Güney Vietnam hükümetini tehdit eden Kuzey Vietnam güçlerine saldırmak için Kamboçya'yı işgal etti. Bu, Vietnam savaşını tarafsız bir ülkeye genişletti. 1973 CIA, Şili'nin seçilmiş başkanı, Marksist Salvador Allende'yi devirmek için bir askeri darbeyi destekledi ve bu da Augusto Pinochet'in 17 yıllık diktatörlüğüne yol açtı. 1979 CIA, Afganistan'da Sovyetler Birliği'nin işgaline karşı savaşan Taliban'da dahil olmak üzere gerillalara silah tedarik etmeye başlar. Başkan Carter, Rusya'nın daha ileri gitmesi halinde askeri müdahale tehdidinde bulunan ve sahip olduğumuz hiçbir askeri silahı dışlamayacağımız uyarısını içeren bir mesaj bireyneve gönderir. 1981 Amerika Birleşik Devletleri, El Salvador'da solcu ve köylü ayaklanmalarıyla mücadele eden hükümet güçlerine önderlik etmek ve onları eğitmek için özel kuvvetler göndermeye başladı. 1982 ABD Deniz Piyadeleri, Batı yanlısı hükümeti desteklemek ve İsrail işgalinde yenilgiye uğrayan Filistinli savaşçıların geri çekilmesini kolaylaştırmak amacıyla Lübnan'a gönderildi. 1982 Amerika Birleşik Devletleri, Nikaragua'daki kontralara destek sözü verdi. Başkan Reagan, 4 Ocak 1982'de, CIA'ye kontraları 19 milyon dolarlık askeri yardımla destekleme ve onlara asker kazandırma yetkisi veren gizli bir direktif imzaladı. 1983 Amerika Birleşik Devletleri, Marksist askeri junta yönetimini devirmek için Grenada'yı işgal etti. 1986 ABD jetleri Libya lideri Muammer Kaddafi'yi iki ABD askerinin ölümüne yol açan Alman disko saldırısının emrini vermekle suçladıktan sonra Libya'nın başkentini bombaladı. 1987 Amerika Birleşik Devletleri, İran-Irak savaşında Irak'ın yanında yer alarak müdahale etti. Bu müdahale, ABD donanmasının Basra Körfezi'ndeki petrol tankerlerine eşlik etmesini ve onları korumasını, ayrıca Irak ile savaşta İran'ın saldırılarını engellemesini içeriyordu. Alan Fredman'ın Örümcek Ağı adlı kitabında, eski bir beyaz saray yetkilisi bu durumu şöyle anlatıyor. Yetkili, 1987 yılına gelindiğinde, Personelimiz fiilen Irak savaş alanında Iraklılara taktiksel askeri tavsiyelerde bulunuyordu ve bazen kendilerini Irak birliklerinin yanında, İran sınırında buluyorlardı şeklinde açıklama yaptı. 1989 Amerika Birleşik Devletleri birlikleri Panama'yı işgal ederek yöneticisi Manuel Noriega'yı devirdi. 1990 Amerika Birleşik Devletleri, Irak'ın Kuveyt'i işgalini ve ele geçirmesini geri çevirmek için Irak'a saldırdı. Başkan George H. W. Bush, bu saldırının Irak saldırganlığını durdurmak için gerekli olduğunu söyledi. Senatör Bob Dole ise saldırının petrolle ilgili olduğunu açıkladı. 1991 Amerika Birleşik Devletleri, Irak'ın askeri gücünü kısıtlamak amacıyla hava devriyelerine öncülük etti ve periyodik bombalama ve füze saldırılarıyla uçuşa yasak bölgeler uyguladı. Bu durum 12 yıl boyunca devam etti. 1992 Amerika Birleşik Devletleri, iç savaş sırasında uluslararası yardım kuruluşlarını korumak için Somali'ye çok uluslu bir işgal başlattı. Amerika Birleşik Devletleri, Somali milisleri tarafından düşürülen helikopterlere atıfta bulunan ve Black Hawk Down filmine konu olan Mogadishu'daki yıkıcı bir çatışmanın ardından bir yıl sonra geri çekildi. 1994 Amerika Birleşik Devletleri, askeri junta yönetimini devirmek ve seçilmiş bir başkanı göreve getirmek için Haiti'ye saldırdı. 1995 Amerika Birleşik Devletleri, Bosna'daki iç savaş sırasında etnik Sırp güçlerine yönelik NATO bombardıman saldırısına öncülük etti. 1999 Amerika Birleşik Devletleri, NATO'nun öncülüğünde Sırbistan'a ve Kosova'daki ayrılıkçı Sırp güçlerine yönelik bomba ve füze saldırılarında yer aldı. 2001 Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'ı işgal ederek Taliban hükümetini devirdi ve Batı yanlısı bir başkan olan Hamid Karzai'nin göreve gelmesini sağladı. 2003 Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı işgal ederek Başkan Saddam Hüseyin'i devirdi ve Saddam'ın yasa dışı kitle imha silahları ürettiği gerekçesiyle bu eylemi gerçekleştirdiğini söyledi. Ancak bu tür silahlar bulunamadı. 2004 Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan'ın aşiret bölgelerinde, Yemen'de ve diğer ülkelerde İslamcı militan teröristler olduğu iddia edilen gruplara karşı uzaktan kumandalı insansız hava araçlarıyla yıllarca sürecek füze saldırılarına başladı. 2011 Amerika Birleşik Devletleri, Libya iç savaşına müdahale etmek için çok devletli bir koalisyona katıldı. Müdahalenin kısa sürmesi bekleniyordu ancak 8 ay sürdü ve Libya lideri Muammer Kaddafi'nin ölümüyle sona erdi. Savunma Bakanlığı'nın adının değiştirilmesi gerektiği yönünde bir görüş öne sürülebilir. Ona saldırı bakanlığı demek, yarım yüzyıla aşkın süredir yerine getirdiği gerçek işlevini daha iyi tanımlayacaktır. Amerikan kamuoyu, çok uzun süren veya çok sayıda Amerikan askerinin ölümüne yol açan askeri müdahalelere defalarca karşı çıkmış olsa da, hem demokrat hem de cumhuriyetçi yönetimler, komünizm veya terörizmle mücadele, ABD'nin yurt dışındaki petrol kaynaklarını koruma, masum yabancı nüfusları koruma veya demokrasiyi inşa etme ihtiyacını gerekçe göstererek, bu tür müdahaleleri başlatmada kamuoyunun rızasını ve hatta halk desteğini kazanmıştır. İşte büyük ironi, ABD anayasası, kongrenin savaş ilan etme yetkisine sahip olduğunu söylüyor, ancak kongrenin en son resmi savaş ilanı, yarım yüzyıldan fazla bir süre önce ikinci Dünya Savaşı içindi. Başkan George W. Bush, 2003'te Irak işgalini destekleyen bir kongre kararı aldı, ancak savaş ilanı yapmadı. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, ABD başkanları tahminen 125 kez askeri harekat emri verdi. Bu durum, esas olarak başkanın önceden kongre onayı almadan sınırlı sayıda asker konuşlandırmasına izin veren 1973 savaş yetkileri kararı sayesinde mümkün oldu. Bu düzenleme, başkanın eline çok daha fazla güç verdi ve kongrede bu durumdan memnun. Muhafazakar avukat John Yoo'nun 2013 tarihli bir görüş yazısında açıkladığı gibi, kongrenin kendi savaş politikasını oluşturmak ve uygulamak için hiçbir siyasi teşviki yok. Bir sonraki seçimde koltuklarını korumakla ilgilenen kongre üyeleri, geleceğin belirsiz olduğu tartışmalı konularda tavır almak istemezler. Seçmenlerin büyük kesimlerini kızdıracak herhangi bir oylamadan veba gibi kaçınırlar. Siyasi riskleri başkanın almasını ve başarısızlık durumunda hesap vermesini tercih ederler. Başka bir deyişle, kongre, askeri harekatı başlatma sorumluluğunu başkana bırakmak istiyor. Ardından kongre üyeleri, harekat için para ayırıp sadece askerleri desteklediklerini iddia edebilirler. Birçok askeri harekatın gerekçesi olarak kaçınılmaz olarak ulusal güvenlik gösteriliyor. Ancak Ronald Reagan 1983'te Grenada'yı işgal emrini verdiğinde, ABD'nin 20 yıldan fazla bir süredir Küba'da komünist bir devletle birlikte yaşadığı ve Küba'nın ABD'ye Grenada'dan çok daha yakın olduğu göz önüne alındığında, Grenada'da Küba yapımı bir havaalanının ABD için neden askeri bir tehdit oluşturabileceği açık değildi. 1990 yılında Başkan George H., W., Bush, ABD'nin 10 yıl önce İran-Irak savaşında Irak'ın İran'a karşı saldırganlığını desteklemiş olmasına rağmen, Irak'ın Kuveyt'teki saldırganlığına müsamaha gösteremeyeceğini iddia etti. ABD liderliğindeki koalisyon, Irak'ı Kuveyt'ten hızlı ve kesin bir zaferle çıkardı. Peki, George H., W, Bush yönetimindeki 1991 Körfez Savaşı olan Çöl Fırtınası Operasyonu uzun vadede tam olarak neyi başardı? Sonuçlar etkileyici değil, Saddam Hüseyin iktidarda kaldı, Cumhuriyet muhafızları varlığını sürdürdü. Petrol zengini Kuveyt'in emiri, demokrasi yanlısı faaliyetlere karşı çıkma ve kadınların ve yabancı işçilerin haklarını kısıtlama geçmişine sahip bir ülkenin diktatörü olarak görevine geri döndü. Bir diğer sonuç ise şuydu, Körfez Savaşı sırasında ABD'nin Suudi Arabistan'daki varlığı, Suudi asıllı Usame Bin Laden'i öfkelendirdi. Bin Laden, İslam'ın en kutsal iki yeri olan Mekke ve Medine'nin bulunduğu Suudi Arabistan'da Amerika'dan binlerce kafir askerin bulunduğundan şikayetçiydi. Bin Laden, New York ve Washington'a yapılan 11 Eylül terör saldırılarının beyniydi. Billy Lendon'un 2011 yılında Huffington Post için yazdığı bir köşe yazısında belirttiği gibi, Bin Ladin ve takipçileri ayrıca Suudi Arabistan'dan Mısır'a, Yemen'e kadar yozlaşmış, baskıcı rejimlere ABD'nin verdiği desteğe ve elbette Amerika'nın İsrail'e verdiği desteğe de öfkeliydiler. Lando, Usame Bin Ladin'in Mart 1997'de CNN'e verdiği demeçleri hatırlattı. "ABD ülkelerimizi işgal etmek, kaynaklarımızı çalmak" bizi yönetmek için ajanlar yerleştirmek ve sonra da tüm bunlara razı olmamızı istiyor. Eğer bunu reddedersek, terörist olduğumuzu söylüyor. Nereye bakarsak bakalım, ABD'yi dünyadaki terörizmin ve suçun lideri olarak buluyoruz. Amerika Birleşik Devletleri asker göndermekte hızlı davranmış olsa da, nadiren mutlu bir son olmuştur. Hem CIA direktörü hem de savunma bakanı olarak görev yapmış, ve dolayısıyla Pentagon'un en tepesinde yer almış, Cumhuriyetçi Robert Gates bile, Amerika Birleşik Devletleri'nin neyle karşılaşacağını bilmeden defalarca askeri harekat başlattığını kabul etmiştir. Gates bu gözlemini 2011 yılında West Point'teki öğrencilere yaptığı bir konuşmada dile getirmiştir. Vietnam Savaşı'ndan bu yana, Miguez'den Grenada'ya, Panama'ya, Somali'ye, Balkanlara, Haiti'ye, Kuveyt'e, Irak'a ve daha fazlasına kadar hiçbir zaman doğru kararı veremedik diye belirtmiştir. Peki, bu örüntüyü nasıl açıklarsınız? 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana geçen yıllarda Amerika Birleşik Devletleri, gerekirse askeri güç kullanarak, diğer ülkeleri kimin yönetmesi gerektiğine karar verme hakkına sahip olduğunu varsaymıştır. Elbette bu, Başkan George W. Bush'un 2003'te Irak'ı işgal etme kararının temelinde yatan varsayımdı. Ancak bu, askeri müdahalelerin yapıldığı birçok başka durumda da Amerikan politikasının temelinde yatan varsayımdı. Vietnam'da Amerikan varsayımı buydu. S.A.E.'nin 1953'te İran, 1954'te Guatemala, 1965'te Dominik Cumhuriyeti, 1973'te Şili ve 1989'da Panama hükümetlerini devirmesi de Amerikan varsayımıydı. Modern zamanlarda başarısızlıkla sonuçlanan Amerikan dış maceralarının listesi uzundur. Lyndon Johnson bizi Vietnam'a sürükledi, savaşı kaybettik. Jimmy Carter, Sovyet işgali altındaki Afganistan'a CIA'yı gönderdi ve daha sonra Taliban'la ittifak kuracak olan gerilla savaşçılarına Amerikan desteği sağladı. Ronald Reagan, Beyrut'a Amerikan barış güçleri gönderdi bir deniz piyadeleri kışlasına saldırılınca Reagan geri çekilmek zorunda kaldı. George H., W., Bush Somali'yi işgal etti ve Amerika Birleşik Devletleri görev tamamlanmadan törensiz bir şekilde geri çekildi. Ve elbette George W., Bush, Ir’ağı işgal etti ve Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğu iddiasıyla dünyayı yanılttı. Hiçbiri yoktu. Bu uzun Amerikan felaketleri dizisine yol açan güçleri nasıl açıklarsınız? Hepimiz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu ülkenin başına gelenlerin temel tarihini biliyoruz. Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu Asya'da harap olmuş bir dünyayı miras aldı ve birkaç yıl içinde kendisini Sovyetler Birliği ile dünyanın kontrolü için bir rekabet içinde buldu. Bu rekabet Soğuk Savaş olarak bilindi. Amerika, savaşın dehşetinden en az etkilenen ülke olduğu için, Sovyetlerle olan çatışmada sözde özgür dünyanın lideri olduk. Bu rolü üstlenerek, devasa bir nükleer cephanelik ve dünya çapında bir üst sistemi kurduk. Orduyu ve yüzlerce üssünü desteklemek için devasa bir silah sanayisi gelişti. San Diego'daki Kaliforniya Üniversitesi'nde saygın bir akademisyen olan merhum Chalmers Johnson'ın yeni bir imparatorluk biçimi olarak adlandırdığı şeyin boyutlarını ve karmaşıklığını birçok Amerikalı'nın tam olarak anladığı açık değil. Janson, iddiasını 2003 tarihli bir Pentagon raporuna dayandırarak, ABD ordusunun dünyanın dört bir yanındaki düzinelerce ülkede 702 deniz aşırı üsse sahip olduğunu veya bunları kiraladığını ve yaklaşık 130 ülkede askeri güçleri bulunduğunu söyledi. Bir zamanlar, diye yazdı, emperyalizmin yayılmasını kolonileri sayarak takip edebilirdiniz. Amerika'nın koloni versiyonu askeri üslerdir. Bugünkü rakamlar da hemen hemen aynı. Rakamların mevcut olduğu en son yıl olan 2010'a ait bir Pentagon raporuna göre, ABD ordusunun savaş bölgeleri hariç dünya genelinde 611 askeri tesisi bulunuyordu. Savaş bölgelerindeki üsler de eklendiğinde, toplam sayı yaklaşık 720'ye ulaşıyor ve birlikler 153 ülkede konuşlanmış durumda. Sherwood Ross gibi deneyimli dışişleri gazetecileri, Pentagon'un verdiği rakamlara itiraz etti. Ross Veteran's Today web sitesinde 2012 yılında yayınladığı bir yazıda Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz aşırı ülkelerde 1100 askeri üssü olduğunu ve Afganistan savaşının sona ermesine rağmen Pentagon'un dünya genelindeki varlığını genişletmeye devam ettiğini belirtti. Yeni askeri üslerin çoğunun gizli kaldığını çünkü siyasi açıdan hassas bölgelerde bulunduğunu söyledi. ABD'nin yurt dışındaki üslerini eleştirenler bu üslerin ev sahibi ülkelerde hoşnutsuzluk ve öfkeye yol açma potansiyeline sahip olduğunu söylüyor. Amerikan Üniversitesi'nden Profesör David Bine, Foreign Policy in Focus'ta yazdığı bir makalede, en tehlikelisi, Suudi Arabistan ve Yemen'de gördüğümüz ve Irak ve Afganistan'da da gördüğümüz gibi, yurtdışı üsler radikalizm, Amerikan karşıtlığı ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik saldırılar için zemin hazırlayarak ulusal güvenliğimizi iyileştirmek yerine azaltıyor dedi. Neokonservatifler, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya çapında çok sayıda üssü ve askeri birliği olduğunu kabul ediyor ve bunu alkışlıyorlar. Muhafazakar Heritage Foundation'ın 2003 tarihli bir araştırmasına göre, dünya tarihinde hiçbir ordu, Amerika Birleşik Devletleri'ninki kadar geniş bir alana yayılmamıştır. Şüphesiz ki Roma İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu veya zirve dönemindeki Britanya İmparatorluğu'ndan çok daha geniş bir alana yayılmış durumdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin üslerinin bulunduğu bilinen yerler arasında Almanya, İtalya, Japonya, Portekiz, Suudi Arabistan, Güney Kore, Türkiye, Birleşik Krallık, Bahreyn, Küba, Diego Garcia Yunanistan, İzlanda, İspanya, Guam, Kolombiya, Cibuti, Filipinler, Panama, Azor Adaları, Kenya, Mısır, Endonezya, Singapur, Tayland, Malezya, Avustralya, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç, Belçika, Antigua, Saint Helena, Ekvador, Pakistan ve Hollanda Antilleri bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, Fas, Cezayir, Mali, Ghana, Brezilya Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Fransa'da dahil olmak üzere birçok ülkede üs kurmayı, satın almayı, genişletmeyi veya kiralamayı hedeflemiştir. Amerika Birleşik Devletleri ayrıca, Rusya'nın her zaman ulusal çıkarları için hayati önem taşıdığını düşündüğü bir bölge olan Eski Sovyetler Birliği'nin bazı bölgelerinde askeri varlık oluşturmayı da amaçlamıştır, tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Amerika ve Karayipleri gördüğü gibi. Eski Sovyet Özbekistan ve Kırgızistan'daki ABD üslerinin varlığı Rusya'da endişeye yol açmıştır. Nitekim 2005 yılında Özbekistan'daki bir üsten tahliye edildik. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri özellikle Ortadoğu'daki Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki tesisleri de dahil olmak üzere mevcut askeri tesislerinin çoğunu korudu. Obama yönetimi, bu imparatorluğu önemli ölçüde daraltma niyetini hiçbir zaman belirtmedi. Obama, başkanlık seçim kampanyalarında Amerika'nın yurt dışındaki geniş çaplı müdahalelerini önemli ölçüde azaltma arzusunu hiçbir zaman ima etmedi. Eski Dışişleri Bakanı Hillary Rodham Clinton ise, Amerika Birleşik Devletleri bu yeni yüzyılda liderlik edebilir, etmelidir ve edecektir diyerek Soğuk Savaş dönemindeki birçok selefine oldukça benzeyen bir açıklama yaptı. 2013'teki bütçe kesintilerinin, savunma ve diğer programlarda genel kesintiler gerektiren bir dizi yasa, etkisi henüz net değil. Eski Savunma Bakanı Chuck Hagel ve diğerleri, harcamaların azaltılmasının ulusal savunma üzerinde çok ağır bir etkiye sahip olacağı konusunda uyarıda bulunsa da, Kongre bu etkiyi tersine çevirme ve hatta savunma harcamalarını artırma emri verme yetkisine sahip. 2013 yılının sonuna kadar Afganistan'da yaklaşık 33 bin askerimiz vardı, ancak Başkan Obama'nın söz verdiği gibi çoğu 2014 yılının sonuna kadar geri çekilmişti. Savunma Bakanlığı istatistiklerine göre, 31 Aralık 2014 itibariyle Afganistan'da 6839 ABD askeri bulunuyordu. Yönetim, eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve diğer Afganların ABD'nin Afganistan'da kalıcı bir varlık kurmasının Afgan egemenliğine müdahale edebileceği endişesini dile getirmelerine rağmen, Afgan ordusu için eğitmen olarak ülkede bazı askerleri tutmak istediğini belirtmiştir. Emekli ordu albayı ve madalyalı bir savaş gazisi olan Douglas MacGregor, herhangi bir yerdeki Müslüman nüfusun, ülkelerinde ABD veya İngiliz konvansiyonel güçlerinin bulunmasını istediğini düşünmek tehlikeli ve yanıltıcı bir ifadedir. İstemiyorlar, bizim gitmemizi istiyorlar, şeklinde görüş belirtiyor. McGregor, 2009'da Pentagon reformu üzerine düzenlenen bir seminerde yaptığı sunumda, Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok nedenden dolayı sağ ve sol kesimdeki birçok insanı cezbeden, ahlaki olarak kendini haklı çıkarma yolunda ilerlediğini söyledi. Bu düşüncenin, soğuk savaşın sona ermesi ve Sovyetler Birliği'nin Amerika'ya yönelik tehdidinin ortadan kalkmasıyla birlikte ABD silahlı kuvvetlerinin görevinin kötülük yapanları cezalandırmak olduğunu söyleyen merhum savunma bakanı Les Aspin'e kadar uzandığını belirtti. McGregor, bu fikrin eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright tarafından da desteklendiğini belirterek, Albright bizi vazgeçilmez bir ulus, herkesin sorunlarına çözüm bulabilecek ve istediği her yerde, hiçbir kısıtlama olmaksızın kullanılabilecek bir askeri kuruluşa sahip bir ulus olarak tanımlamıştı, bu kuruluş, iç sorunların olduğu bölgelerde, ülkelerde, eyaletlerde ve yerlerde hoşlanmadığımız her şeyi düzeltmek için kullanılabilir, dedi. Amerika'nın son yarım yüzyıldaki dünya üzerindeki rolü bir bedelle geldi ve bu bedel çok yüksek. Amerika Birleşik Devletleri artık savunmaya dünyanın geri kalanı kadar para harcıyor. 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra kısa bir süre için Pentagon bütçesi düşmeye başladı, ancak bu eğilim uzun sürmedi. 2000 yılında yükselmeye başladı ve 11 Eylül saldırılarından sonra, ABD'nin Afganistan'ı ve ardından Irak'ı işgaliyle birlikte hızla arttı. Pentagon bütçesi 2000 yılından bu yana neredeyse iki katına çıktı, bu durum, Obama yönetiminde görev yapmış Cumhuriyetçi Savunma Bakanı Robert Gates'i açıkça rahatsız etti. Gates, Mayıs 2010'da Kansas, Abilene'deki Eisenhower kütüphanesinde yaptığı bir konuşmada hayal kırıklığını dile getirdi, 11 Eylül saldırıları, son 10 yılda temel bütçeyi neredeyse ikiye katlayan, Irak ve Afganistan için ek ödenekleri saymazsak bile, savunma harcamalarında büyük bir artışa yol açtı. Bu da bizi karşı karşıya olduğumuz duruma ve bugün bir savunma bakanlığı ve bir ülke olarak sahip olduğumuz seçeneklere getiriyor. Amerika'nın zorlu ekonomik koşulları ve vahim mali durumu göz önüne alındığında, büyük ve küçük her şeye yapılan askeri harcamalar daha yakından ve daha sert bir şekilde incelenmeyi bekleyebilir ve beklemelidir. Gates, uzun devlet hizmeti sayesinde kamu hayatındaki neredeyse herkesten daha iyi anladığı halde, etkili olan güçleri analiz etmeye çalışmadı. Şaşırtıcı bir şekilde, sözde terörle mücadele, soğuk savaştan daha pahalı hale geldi. Ulusal güvenlik için toplam harcama, 2012 mali yılı için yaklaşık 1 trilyon dolardı, bu, ülkemizin eğitim, bilim ve tıp araştırmaları ile ulaşım altyapısına harcadığından milyarlarca dolar daha fazla. 2010 yılında, o zamanlar Massachusetts'ten demokrat bir kongre üyesi olan Barney Frank, bugün daha az düşmanımız var ve daha çok para harcıyoruz diye gözlemlemişti. Birçok akademisyen Amerika'nın politikalarını açıklamaya çalıştı. Bunlardan en düşünceli olanlarından biri de tarihçi Walter Russell Mead'dir. Son birkaç yüzyıldır, önce İngiliz, sonra da Amerikan liderliğinde küresel bir ekonomik ve siyasi sistem yavaş yavaş şekilleniyor, diye yazdı. Bu sistemin hayati bir unsuru olarak, önde gelen küresel güç müttefiklerin ve diğer tarafların yardımıyla deniz ve hava yoluyla dünya ticaretinin güvenliğini sağlarken, aynı zamanda uluslararası ekonomik işlemlerin düzenli bir şekilde gerçekleşmesini de sağlıyor. Amerikan şemsiyesi sayesinde Almanya, Japonya, Çin, Kore ve Hindistan'ın Orta Doğu'da enerjiye erişimlerini savunmak için askeri güçlerini korumalarına gerek kalmıyor. Her ülkenin donanmasının da petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan süper tankerleri koruması gerekmiyor. Bu sistemin işleyebilmesi için Amerikalılar, Herhangi bir gücün Basra körfezine hakim olmasını engellemeli ve aynı zamanda gemilerin sularından güvenli geçişini koruma yeteneğini korumalıdır. Meade'in, Amerikan politikasının temel unsurlarından birinin Basra körfezinden petrolün serbest akışını sağlamak olduğunu açıkça gördüğü anlaşılıyor. Dana Priest, The Mission adlı kitabında ABD ordusunun yükselişini ve Amerika'nın dünya işlerini yönetmek için ordumuza olan artan bağımlılığını belgeliyor. Giriş bölümünün başlığı PECS Amerikan'a, Amerikan Barışı, Priest, Ordunun ve üst düzey liderlerinin, Dışişleri Bakanlığındaki bütçe kesintileri nedeniyle 1990'larda ortaya çıkan ve 30'dan fazla büyükelçilik ve konsolosluğun kapatılmasıyla oluşan diplomatik boşluğu nasıl doldurduğunu anlatıyor. Daha az yabancı diplomat ve daha az büyükelçilikle, Pentagon'daki başkomutanların, cinçler, gücü genişledi. Amerikan İmparatorluğunu Pentagon'un bakış açısından görmek için, generallerin dünyayı her birinin bir başkomutanı, cinç, olan 6 bölgeye nasıl böldüğüne bakın, 99. sayfadaki haritaya bakın. Bölgeler, krallıklara gönderme yapan cink damlar olarak bilinir. En aktif olanlardan biri, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Afganistan ile Irak gibi Orta Asya ülkelerini kapsayan Sentkomdur. Diğer beşi ise Avrupa Komutanlığı (Ökom), Pasifik Komutanlığı (Pakom), Afrika Komutanlığı (Afrikom), Kuzey Amerika Komutanlığı (Northcom) ve Güney Amerika Komutanlığı (Southcom)dur. Tarihçi Andrew Bacevich, 2005 yılında yazdığı kitabında da belirttiği gibi, şahit olduğumuz şeyin yeni bir Amerikan militarizminin evrimi olduğuna inanıyor. 2010 yılında yayımlanan Washington Rules: America's Path to Permanent War adlı kitabında ise daha da ileri giderek Amerika'nın ikinci Dünya Savaşı sonrası uzun süredir uyguladığı ve küresel müdahalecilik olarak adlandırdığı politikasının son 10 yıldaki askeri başarısızlıklarında gösterdiği gibi Amerika Birleşik Devletleri'ni sürekli savaşa yakın bir duruma ittiğini savundu. Northwestern Üniversitesi'nde emekli tarih profesörü olan Gary Weiss, Amerikan dış politikasındaki artan militarizmin tek bir temel faktöre, yani atom bombasının geliştirilmesine dayandırılabileceğini öne sürmüştür. Wills, 2010 yılında yayımlanan Bomba Gücü, Modern Başkanlık ve Ulusal Güvenlik Devleti adlı kitabında, bombanın sürekli bir kriz kaygısını körüklediğini ve böylece toplumun yaygın bir şekilde militarize edildiğini yazmıştır. Vils'e göre, atom bombası Amerikan tarihini en derin anayasal köklerine kadar değiştirmiştir. Şöyle devam etti. İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcından beri, anayasal kısıtlamalar korunarak, sürekli bir yaklaşan veya kısmi savaş hali yaşadık. İkinci Dünya Savaşı Soğuk Savaş'a, Soğuk Savaş'ta terörle mücadeleye dönüştü ve bize, güvenlik önlemlerinin artması, Hükümet gizliliğinin artması, bilgilerin geniş çaplı sınıflandırılması, yöneticilerin gizlice neler yaptığını bilebilecek vatandaşların prosedürel olarak yetkilendirilmesiyle geçen, yaklaşık 200 yıla aşkın bir süre boyunca barış içinde savaş yaşattı. Gereksinimler, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ve Soğuk Savaş'tan sonra daha da sıkılaştı, azalmadı. Normallik asla geri dönmedi. Açıkça görülüyor ki, ulusal güvenlik devleti sadece vatandaşların ve vergi mükelleflerinin değil, hükümetin kendisinin de kontrolünden çıkmıştır. Bunun yeni kanıtı, Temmuz 2010'da Washington Post tarafından yayınlanan bir dizi şok edici haberde ortaya çıktı. Post gazetesi, hükümet, o kadar büyük, o kadar karmaşık ve yönetilmesi o kadar zor bir ulusal güvenlik ve istihbarat sistemi kurdu ki, en önemli amacını, yani vatandaşlarını güvende tutmayı gerçekten yerine getirip getirmediğini kimse bilmiyor diye bildirdi. İşte bulgularının özeti: Amerika Birleşik Devletleri genelinde yaklaşık 10.000 lokasyonda terörle mücadele, iç güvenlik ve istihbaratla ilgili programlar üzerinde çalışan yaklaşık 1.271 devlet kuruluşu ve 1.931 özel şirket bulunmaktadır. Tahmini 854 bin kişi. Yani Washington DC'de yaşayanların yaklaşık 1,5 katı kadar kişi, en üst düzey gizlilik yetki belgesine sahip. Washington ve çevresinde, Eylül 2001'den bu yana, çok gizli istihbarat çalışmaları için 33 bina kompleksi inşa halinde veya tamamlanmış durumda. Bunların toplam alanı, yaklaşık 3 Pentagon veya 22 ABD kongre binasına eşdeğer olup, yaklaşık 17 milyon metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Birçok güvenlik ve istihbarat teşkilatı aynı işi yapıyor, bu da gereksiz tekrarlara ve israfa yol açıyor. Örneğin, ABD'nin 15 şehrinde faaliyet gösteren 51 federal kuruluş ve askeri komutanlık, terörist dağlara giren ve çıkan para akışını takip ediyor. Yurt içi ve yurt dışı istihbarat yoluyla elde edilen belgeleri ve konuşmaları anlamlandıran analistler, her yıl 50 bin istihbarat raporu yayınlayarak değerlendirmelerini paylaşıyorlar, bu kadar büyük bir hacimden birçok rapor genellikle göz ardı ediliyor. Washington Post'un, gizliliği kaldırılmış belgelerden iki yıl boyunca derlediği bulgular, sözde terörizme karşı savaşın, ulusal güvenlik devletine nasıl yepyeni bir çıkar çatışmaları dünyası yarattığına dair çarpıcı bir bakış açısı sunuyor. Çok Gizli Amerika adlı seri, ulusal güvenlik yapısının ne kadar kontrolden çıktığını da ortaya koydu. Gördüğümüz şey, Sovyetler Birliği'nin çöküşüne ve soğuk savaşın sona ermesine rağmen Amerika'nın her zamankinden daha fazla militarize olmasıdır. Çeşitli ideolojik görüşlere sahip birçok akademisyen, Amerika'nın dünyadaki rolünün kaçınılmaz bir şekilde gerileyeceğini, ikinci, Dünya Savaşı sonrası Amerikan İmparatorluğu'nun kaçınılmaz bir şekilde küçüleceğini öngörmüştür. Yale tarihçisi Paul Kennedy, 1987 tarihli Büyük Güçlerin Yükselişi ve Düşüşü adlı kitabında, tarihteki büyük güçlerin genellikle askeri maceralara o kadar çok kaynak ayırdığını ve bunun da ekonomilerinin zayıflamasına ve gerilemeye yol açtığını öne sürmüştür. Şöyle yazmıştır, Amerika Birleşik Devletleri şimdi kabaca, emperyal aşırı genişleme olarak adlandırılabilecek bir riskle karşı karşıyadır, yani, Washington'daki karar vericiler, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel çıkarlarının ve yükümlülüklerinin toplamının, ülkenin hepsini aynı anda savunma gücünden çok daha büyük olduğu garip ve kalıcı gerçeğiyle yüzleşmek zorundadır. Akademisyen Michael Mandelbaum bu argümanı güncelleyerek, ABD'nin önümüzdeki yıllarda iç talepler nedeniyle üstlendiği küresel sorumluluklarını kaçınılmaz olarak azaltmak zorunda kalacağını kesin bir dille öngördü. Artan iç ekonomik yükümlülükler, 21. yüzyılın 2. 10 yılında ve sonrasında Amerikan dış politikasının kapsamını daraltacaktır, diye yazdı. ABD, özellikle yaşlı vatandaşlarının giderek artan sayısına bakmak gibi iç yükümlülüklerine geçmişe kıyasla çok daha fazla harcama yapmak zorunda kalacağı için, dış politikaya daha az harcama yapabilecektir. Daha az harcama yapabildiği için, daha az şey yapabilecektir. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2011 yılında harcadığı her 5 dolardan yaklaşık 1 doları savunmaya, yaklaşık 1 doları Medicare ve Medicaide e ve yaklaşık 1 doları da sosyal güvenliğe gitti. David Vessel, 2012 yılında yayımlanan Red INK adlı kitabında, Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisinden elde ettiği ayrıntılı bir dökümü şöyle aktardı, %21 Medicare ve Medicaid, %20,1 Sosyal Güvenlik, %19,4 savunma, %15,1 sağlık dışı yardımlar, %6,4 faiz ve %18 geri kalan her şey. Kongre federal harcamaları kısmaya çalışırken, savaş yanlısı güçler dünya genelinde Amerikan gücünün üstünlüğünü korumak için baskı yapmaya devam edecek ve argümanlarını destekleyecek gerekçeler geliştirilecektir. Bu güçler bizi bulunduğumuz noktaya getirdi ve sahadan çekilmeleri pek olası değil. Jato Enstitüsü araştırmacısı Christopher Preble bu sorunu inceledi ve Washington'ın savunma harcamalarına neden hayır diyemediğine dair bir teorisi var, askeri harcamaların siyaseti ile düzenlemelerin siyasetini karşılaştırıyor. Herhangi bir alanda yeni hükümet düzenlemeleri önerildiğinde, düzenlemeyi destekleyenler kendi pozisyonlarını, düzenlemeye karşı olanlar da kendi pozisyonlarını savunurlar diyor. Bu, tartışmaya ve nihai karara bir denge getiriyor. Ancak savunma harcamalarında tek lobi, ne kadar çok olursa o kadar iyi diyenlerden oluşuyor. Savunma harcamalarına karşı çıkan herkes, savunmada zayıf olan bir korkak olarak nitelendirilme riskini taşıyor. Günümüz Amerika'sında bu, politikacıların kendi zararlarına olacak şekilde kullandığı siyasi açıdan tehlikeli bir etiket. 2008'deki ABD ekonomik krizi ve zayıf toparlanma, savunma harcamalarında ve belki de dış maceralarda kısıtlamaya yönelik baskıyı yeniden artırdı. Ancak askeri harekat ve ABD'nin küresel egemenliğine yönelik çıkarlar, geri adım atmaya zorlanamayacak kadar güçlü. Ulusal güvenlik devletimizin tarihi çok eskilere dayanıyor. Dwight Eisenhower, bu baskıları tam olarak anlayan ve Ocak 1961'de yaptığı gibi kamuoyuna bu konuda bu kadar güçlü bir şekilde uyarıda bulunan ilk ve şimdiye kadar tek başkandı. Tarihçi Taylor Branch, 1988 tarihli Parting the Waters" adlı kitabında, Eisenhower'ın askeri sanayi kompleksine ilişkin endişelerini, bu konuda ünlü uyarısından bir yıl önce dile getirmişti. Eisenhower, özellikle Pentagon'un daha fazla silaha olan açgözlülüğünden endişe duyuyordu. Branche göre, Eisenhower, silahlara daha fazla para harcama konusunda ateşli bir talep ortamı yaratmaktan sorumlu gördüğü kişilere karşı yakıcı bir öfke duyuyordu. Ona göre bu talep, askeri muhakemeden ziyade açgözlülük ve kaygıyla ilgiliydi ve hem siyaseti hem de askeri profesyonelliği baltalıyordu. Yarım yüzyıldan fazla bir süre önce Eisenhower'ı endişelendiren baskılar bugün de mevcut ve hala yeterince anlaşılamıyor. Soru şu, Amerikan toplumunda militarizasyonu ve nihayetinde savaşı destekleyen güçler kontrolümüzün dışına mı çıktı? Ve Amerika'yı tekrar doğru yola sokmak için ne yapılabilir? Amerika'nın savunma harcamaları ve gayri safi yurt içi üretim, GSIH. Son yıllarda savunma harcamaları, ülkenin bir yılda ürettiği mal ve hizmetlerin ölçüsü olan gayri safi yurtiçi içi hasılasının, GSYİH, %4'ünden daha azını tüketmiştir. Bu, savunma harcamalarıyla ilgili kritik bir tartışmanın merkezinde yer alan önemli bir ayrımdır. Muhafazakarlar genellikle savunma harcamalarının GSYİH içindeki payındaki düşüşü gösteren istatistikleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin savunmaya daha fazla harcama yapması gerektiğinin kanıtı olarak gösterirler. Liberaller ve ilerici kesimler ise verilerin bu şekilde yorumlanmasını alaya alırlar. Strau Askeri Reform Projesi Direktörü Winslow Wheeler, Time dergisi için 2013 yılında yazdığı bir blok yazısında, G.S.Y.I.H.'nin yüzdesi olarak savunma harcamalarındaki düşüşle ilgili olarak şunları açıklıyor, Bu veriler, Teknik olarak doğru olsa da, sahte bir argüman oluşturmak için yanlış kullanılıyor. Bu rakamlar, fiilen harcanan paraya dayanmıyor. Bunun yerine Pentagon'un yıllık harcamalarının Amerikan ekonomisinin toplamındaki payını temsil ediyor. Amerikan ekonomisi 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana savunma harcamalarından daha hızlı büyüdüğü için, bu oran bize 2014 yılında ulusal ekonomik pastanın %3,2'sini orduya ayırdığımızı gösteriyor, bu oran, Reagan dönemi savunma yapılanması sırasında 1985'te %5,9'du. Önemli olan şu ki, şu anda ordumuz için Reagan yönetimi dönemine göre daha fazla harcama yapıyoruz. 2012 Cumhuriyetçi Başkan Adayı Mitt Romney, G.S.Y.E.H.'nin en az %4'ünün savunma harcamalarına ayrılması çağrısında bulundu. Washington merkezli ilerici bir düşünce kuruluşu olan Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi ise, Romney'nin bu fikrinin 2013'te öngörülen harcama seviyelerine kıyasla 10 yıl içinde savunma bütçesine 2,3 trilyon dolara kadar ek maliyet getireceğini gösteren çalışmalarla karşılık verdi. Romney'nin fikri hakkında 25 Ağustos 2012'de The New York Times'da yayınlanan bir köşe yazısının başlığı, Bay Romney Pentagon'u nasıl zorla beslerdi? Şeklindeydi. 1980'lerdeki Reagan dönemi hariç, ABD savunma harcamalarının GSIH'ye oranı olarak artış gösterdiği dönemler savaş zamanları olmuştur. Önceki sayfada Wheeler'ın Savunma Bakanlığı istatistiklerinden geliştirdiği iki grafik yer almaktadır. Bunlardan biri savunma harcamalarının GSYİH'ye oranının nasıl azaldığını, diğeri ise nasıl arttığını göstermektedir. 7. Girdap, Orta Doğu Biliyorsunuz, bazı insanlar gerçeği asla anlamıyor. Kavga petrolle ilgili değil, kavga, tahammül edilemeyecek açık bir saldırganlıkla ilgili. Başkan George H. W. Bush, 1990 Orta Doğu'da 3 harf için bulunuyoruz, petrol, o -I l. Senatör Robert Dole, 1990. Genellikle siyasi bir korkak olarak tanımlanan Başkan Jimmy Carter, Amerika'nın 30 yılı aşkın süredir savaş makinesini büyük ölçüde yönlendiren politikayı ortaya koydu. Carter, 23 Ocak 1980'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Basra Körfezi'nde hayati çıkarları olduğunu ve herhangi bir ülkenin bu bölgeye hakim olma girişimini engellemek için askeri güçte dahil olmak üzere gerekli her türlü aracı kullanacağını ilan etti. Akademisyenlerin Carter doktrini olarak adlandırdığı şey, o zamandan beri ABD politikasının temel direklerinden biri olarak kalmış ve hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat başkanlar tarafından uygulanmıştır. Carter'ın vadine sadık kalan Amerika Birleşik Devletleri, ekonomisini ve yaşam standartını destekleyen petrolün ithalatı ve üretimine yardımcı olmak gibi hayati çıkarlarını savunmak için düzenli olarak silahlı güç kullanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri, 1980'den bu yana Basra Körfezi bölgesinde ve çevresinde, ABD tarihinin en uzun ikinci savaşı da dahil olmak üzere üç büyük savaş yürütmüştür. Ayrıca çok sayıda küçük saldırı, müdahale ve güç gösterisi gerçekleştirmiştir. 2012 sonlarında bölgedeki 20 ülkenin çoğuna konuşlandırılmış yaklaşık 85 bin Amerikan askeri personelinin yanı sıra ABD donanmasının 5. filosunun gemilerini ve yaklaşık 15 bin personelini denetlemek üzere ABD Merkez Komutanlığını kurmuştur. CIA Körfez bölgesinde tarihinin en uzun ve en pahalı gizli operasyonunu gerçekleştirmiş ve burayı Amerika'nın en yeni savaş yönteminin uzaktan kumanda ile pilot edilen füze donanımlı insansız hava araçlarının savaş alanı test alanı olarak kullanmıştır. Hem cumhuriyetçi hem de demokrat ABD başkanlarına göre, ülkemiz Orta Doğu'daki sürekli savaşını ahlaki ilkeler uğruna yürütüyor. Onlar, saldırgan olmamayı teşvik etmek, demokratik uluslar kurmak, ulusal grupların kendi kaderlerini tayin etmelerini sağlamak, azınlıkların haklarını korumak veya korkunç kitle imha silahlarını ele geçirmek için savaştığımızı söylüyorlar. Ancak bu soylu amaçlar uğruna ülkemiz askeri diktatörler ve otoriter monarklarla ittifak kurdu, Demokratik olarak seçilmiş bir hükümeti devirdi ve aşırılıkçı, antidemokratik gerilla savaşçılarını silahlandırdı. Amerika'nın ilan ettiği hedefler ile eylemleri arasındaki kopukluk, ancak bölgeye hakim olma yönündeki askeri çabamızın öncelikle adalet veya demokrasiyi sağlamakla ilgili olmadığını, asıl amacın petrol olduğunu anladığımızda çözülebilir. Vietnam'dan bu yana Amerikalıların hayatına en çok savaş getiren bölgede, petrol politikamızın iki büyük motorundan biridir. Ve bölgede tutarlı ve mantıklı hareket etme çabalarımız için bir kabus olan bu durumda, petrol odaklı politikamız çoğu zaman diğer motor olan ABD'nin İsrail ile ilişkisine ters düşmektedir. Carter, batılı süper güçlerin Basra körfezi petrolüne erişimlerini sağlamak için Orta Doğu'da yeterli kontrole ihtiyaç duyduklarını ilk gören vizyoner değildi. Bu ayrıcalık, o zamanlar kömürle çalışan donanmaların ve orduların yakında petrole geçeceğini öngören 1911'deki genç İngiliz donanma sekreteri Winston Churchill'e aittir. Petrol yarışı, ABD 1945'te liderliği ele geçirene kadar, İngiltere'nin Körfez bölgesindeki hakimiyetini 30 yıl boyunca derinleştirdi. O yıl, Başkan Franklin Roosevelt, Suudi Arabistan'ın kurucusu Kral Abdulaziz El-Saud ile ilk görüşmeyi Başbakan Churchill'den önce gerçekleştirdi. Süveyş Kanalı'ndaki bir ABD donanma kruvazöründe Arap kahvesi eşliğinde FDR ve Abdulaziz ülkelerinin petrol karşılığı güvenlik ortaklığını başlattılar ve bu ortaklık Körfez bölgesindeki Amerikan etkisinin merkezinde yer almaya devam etti. Petrol İsrail ikilemi en başından beri mevcuttu. USS Quincy'nin in güvertesinde Abdulaziz ile diz dizine oturan FDR, tercümanları ABD'li akademisyen ve diplomat William Eddy'ye göre, Avrupa Yahudilerinin Filistin Arapları arasına yerleştirilmesi konusunda üç kez yardım istedi. Abdulaziz her seferinde, Alman Nazilerin Yahudilere zulmetmiş olması durumunda, tazminat bedelini Filistin Arapları değil, onların ödemesi gerektiğini söyledi. İki adamın ittifak konusunda yeni başlayan anlaşmasını bozacak noktaya kadar konuyu zorlamaktansa FDR geri adım attı ve Abdul Azize Amerika'nın Araplara karşı asla düşmanca davranmayacağını ve Arap onayı olmadan Filistin'e Yahudi güçünü desteklemeyeceğini söyledi. Ancak 57 gün sonra Roosevelt felç geçirerek öldü ve o Ekim ayında Başkan Harry Truman, selefinin Suudi kralına verdiği sözü reddetti. Yahudi göçü çabalarını destekledi ve 3 yıl sonra, İsrail Devleti'nin resmi olarak ilan edilmesinden sadece 11 dakika sonra, Amerika'nın İsrail Devleti'ni tanıdığını ve desteklediğini açıkladı. O zamandan beri hem petrol hem de İsrail, ABD politikasının temel direkleri olarak varlığını sürdürdü. Petrol sorunu, FDR'nin Abdülaziz ile görüşmesinden 7 yıl önce, Standard Oil of California'nın Abdülaziz'in krallığının kumlarında ilk büyük petrol rezervini keşfetmesiyle ortaya çıkmıştı. İkinci Dünya Savaşı sırasında, Amerika'nın devasa savaş çabaları, o zamanki bilinen rezervlerinin neredeyse üçte birini tüketmesine yol açmış ve bu da endişe verici bir kayıp olmuştu. Tüm dünya, petrolün güç anlamına geldiği dersini almıştı. Zira Amerika Birleşik Devletleri, Japonya'yı kısmen petrol tedarikini keserek yenmişti. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin yabancı petrol kaynaklarına ihtiyacı vardı ve Basra Körfezi'nden yaptığı ithalat, 2001 yılında zirveye ulaşacak şekilde artış gösterdi. O yıl, ABD'nin ithal ettiği petrolün neredeyse üçte biri Basra Körfezi ülkelerinden geldi. Amerika'nın körfez petrolüne bağımlılığı arttıkça, onu korumak için savaşmaya olan hazır oluşu da arttı. 1953'te, seçilmiş bir İran Başbakanı ülkesindeki İngilizlere ait petrol tesislerini ele geçirdiğinde, Seay İngiltere'nin onu devirmesine ve mutlak iktidarı İran ordusuna ve şahına vermesine yardım etti. Ancak İngiltere'nin bölgesel polis gücü azalıyordu ve 1969'da Birleşik Krallık, Süveyş kanalının doğusundaki askeri üslerini kapatmaya hazırlanıyordu, bu adımı 1971'de resmen atacaktı. Başkan Richard Nixon, oradaki ülkelere savunma konusunda yardım teklifinde bulunarak, onlara silah satarak ve seçilmiş durumlarda ABD güçlerini destek olarak sunarak devreye girdi. İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi, kısa süre sonra Körfez bölgesinde Amerika'nın en büyük silah müşterisi ve askeri müttefiki oldu. 10 yıl sonra bu durum altüst oldu. Şubat 1979'da İranlılar, Şah'ın yozlaşmış ve sevilmeyen rejimini devirerek teokratik Ayetullah Ruhollah Khomeini'yi iktidara getirdiler. İran devrimi petrol üretimini sekteye uğrattı. Suudi Arabistan ve diğer bazı körfez ülkeleri, İran'daki düşüşü telafi etmek için üretimi artırdı ancak yaygın panik dünya çapında fiyatları yükseltti ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ulusal bir enerji krizine yol açtı. Başkan Carter, Temmuz 1979'da bir televizyon konuşmasında Amerikalıları gereksiz araba yolculuklarından kaçınarak, kışın termostatlarını düşürerek ve daha fazla toplu taşıma kullanarak kendini şımartma ve tüketimi azaltmaya çağırdı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri seçim yılına girerken, Cumhuriyetçi Ronald Reagan, Carter'ı yurt dışında Amerikan gücünü inşa etme ve kullanma konusunda başarısız olmakla suçlayarak kesin bir zafer elde edecek siyasi bir mücadele başlatmıştı. 24 Aralık 1979'da Sovyetler Birliği, komşu Afganistan'ı işgal ederek birliklerini, dünyanın petrol arzının büyük bir bölümü için stratejik bir geçiş noktası olan Basra Körfezi ağzındaki boğazlara kadar yaklaştırdı. Dört hafta sonra, Ocak 1980'deki Birleşik Devletler Birliği konuşmasında Başkan Carter, kongreye ve millete Sovyetlerin Afganistan'ı işgalinin Basra körfezi petrolü ve dolayısıyla Amerika için kabul edilemez bir tehdit olduğunu söylemek üzere ABD Temsilciler Meclisi salonuna girdi. Bu bir ekonomi meselesiydi. Carter, pozisyonumuz kesinlikle açık olsun, dedi. Herhangi bir dış gücün Basra Körfezi bölgesini kontrol altına alma girişimi, Amerika Birleşik Devletleri'nin hayati çıkarlarına yönelik bir saldırı olarak görülecek ve bu tür bir saldırı, askeri güçte dahil olmak üzere gerekli her türlü yolla püskürtülecektir. Carter, gerekçeleri konusunda hiçbir şüphe bırakmadı, şu anda Afganistan'daki Sovyet Birlikleri tarafından tehdit edilen bölge, büyük stratejik öneme sahip. Dünyanın ihraç edilebilir petrolünün üçte ikisinden fazlasını içeriyor. Sovyetlerin Afganistan'ı ele geçirme çabası, Sovyet askeri güçlerini Hint Okyanusu'na 500 kilometre kadar yaklaştırdı ve dünyanın petrolünün büyük bir kısmının akması gereken bir su yolu olan Hürmüz Boğazı'na çok yaklaştırdı. Ve daha da ileri gitti. Durumun Basra Körfezi'nde ve Güneybatı Asya'da güvenliğe yönelik bu yeni tehditle mücadele etmek için kolektif çabalar gerektirdiğini Orta Doğu'dan petrole bağımlı olan ve küresel barış ve istikrarla ilgilenen herkesin katılımını gerektirdiğini belirtti. Konuşmasından 6 haftadan kısa bir süre sonra Carter ve ordu, bu doktrini uygulamak için yeni bir askeri görev gücü kurdu, bu, 1983'te ABD Merkez Komutanlığı, CENTCOM, olarak bilinen yapının temellerini atan bir adımdı. Askeri jargonla CENTCOM -E olarak bilinen bu yapı, Mısır'dan Kazakistan'a kadar 20 ülkede ABD askeri operasyonlarını yönetiyor. Bu ülkeler birlikte dünyanın petrol arzının %60'ını ve doğal gaz arzının yaklaşık %40'ını içeriyor. CENTCOM'un -E deniz kuvveti olan ABD 5. Filosu, Hint Okyanusu'nun büyük bir bölümünde ve dünyanın 7 büyük petrol sevkiyatı boğazından üçünde devreye geziyor. Bunlar arasında 2012 yılında hala dünyanın petrol ticaretinin yüzde 20'sini taşıyan Hürmüz Boğazı'da bulunuyor. 1980'de petrol ne kadar kritik bir öneme sahipse, Amerika'nın Basra Körfezi petrolüne olan bağımlılığı sonraki 20 yılda daha da şiddetlendi. Reagan'ın 1980'de Carter'ı yenmesi, Amerikalı politikacılara, vatandaşları gönüllü olarak tüketimlerini azaltmaya teşvik ederek ülkeyi bu bağımlılıktan kurtarmaya çalışmamaları konusunda ders vermişti. Andrew Bacevic, 2005 yılında yazdığı Yeni Amerikan Militarizmi adlı kitabında, ABD'nin nihai ulusal çıkarlarının, Amerikan halkının giderek daha geniş anlamda tanımlanan mutluluk arayışında engel teşkil edebilecek her türlü engelin veya yükün ortadan kaldırılması haline geldiğini yazdı. 1980'ler ve 1990'lar boyunca ABD'nin stratejik ağırlık merkezi değişti ve kutsal sayılan uzun süredir yerleşik jeopolitik öncelikler alt üst oldu. Soğuk savaşa ve Sovyetlerin Batı Avrupa'yı işgal etme tehlikesine odaklanmış olan Amerikan politikası, artık Amerika Birleşik Devletleri'nin Basra Körfezi petrolüne erişimini kaybetmesi durumunda neler olabileceği endişesine kaydı. Bacevic, enerji açısından zengin Basra körfezinde coğrafi olarak merkezlenmiş ancak Amerikan özgürlüğünü içeride sürdürmenin varsayılan ön koşullarıyla ayrılmaz bir şekilde bağlantılı bir dizi revize edilmiş stratejik öncelik ortaya çıktı diye yazdı. Hem cumhuriyetçi hem de demokrat yönetimler, bu yeni öncelikleri karşılamak için tercih edilen araç olarak silahlı gücü seçti. Soğuk savaş sonrası dünyada Amerikan politikasındaki bu temel değişim, soğuk savaşın sona ermesine rağmen savunma harcamalarının neden artmaya devam ettiğini ve Amerika'nın Orta Doğu'daki tartışmalı askeri maceralara neden bu kadar çok bulaştığını açıklamaya yardımcı oluyor. Carter'dan sonra gelen başkanların hiçbiri onun politikasını benimsediklerini kabul etmek istemedi. Bunun nedenini anlamak zor değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol uğruna evlatlarının kanını feda edeceğini ima etmek istemediler. Ancak tarih kendi kendini açıklıyor. Carter doktrinini tam teşekküllü bir savaş yoluyla uygulayan ilk başkan bir cumhuriyetçiydi, George Herbert Walker Bush. 1990'da Irak lideri Saddam Hüseyin'in Kuveyt'i işgalini püskürtmek için Amerikan güçlerini gönderdi. Bunu yaparken Bush, Jimmy Carter'dan veya herhangi bir doktrinden bahsetti mi? Bahsetmedi. Bush için Jimmy Carter ve onun meşhur doktrini hiç var olmamıştı. Bush, Saddam'ın güçlerini Kuveyt'ten çıkarmak için savaşa girme kararının, Amerikan petrol çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmadığını kategorik olarak ve defalarca reddetti. Savaşa girme kararının resmi olarak belirtilen nedeni bir ilke meselesiydi. Amerika Birleşik Devletleri, dedi, uluslararası anlaşmazlıkları çözmenin bir yolu olarak saldırganlar karşıydı. 8 Ağustos 1990'da, işgalden günler sonra, bölgeye Amerikan birliklerini gönderme kararını açıklarken Bush, bu adımı Suudi Arabistan hükümetine vatan savunmasında yardımcı olmak için attım dedi. Basında Amerikan petrol çıkarlarının bir faktör olabileceğine dair spekülasyonlar çıkmaya başlayınca Bush bunu reddetti. Ancak en az bir kez, askeri bürokrasi içindeki bir konuşmasında, petrolün bir motivasyon olduğunu kabul etti. 15 Ağustos 1990'da Pentagon'daki Savunma Bakanlığı çalışanlarına hitap ederken, kendisi ve diğer ABD başkanları için standart olan, tüm dünya için barış ve istikrar aradığını tekrarladı. Ardından şöyle dedi: Biz ayrıca sadece bu ülkenin değil, tüm dünyanın işleyişi için hayati önem taşıyan enerji kaynaklarına erişimi sürdürmekten de bahsediyoruz. Dünyanın büyük petrol rezervlerinin kontrolü o tek adamın, Saddam Hüseyin'in eline geçerse işlerimiz, yaşam tarzımız, kendi özgürlüğümüz ve dünyanın dört bir yanındaki dost ülkelerin özgürlüğü zarar görecektir. Bu dürüstlüğü kısa ama parlak bir an olarak kaldı. İki hafta sonra, her zamanki temasına geri döndü. Savaşın resmi gerekçesi petrol değil, saldırganlık oldu. Ekim ortasında, Des Moines'te düzenlenen bir cumhuriyetçi parti bağış toplama etkinliğinde savaş karşıtı protestocular tarafından sözü kesilen Bush, biliyorsunuz, bazı insanlar gerçeği asla anlamıyor. Mücadele petrolle ilgili değil, mücadele, tahammül edilemeyecek açık bir saldırganlıkla ilgili, dedi. Bir hafta sonra, bu söylemini Vermont'ta da tekrarladı. Bir şüpheci de sesini yükseltti. Kansaslı Cumhuriyetçi Senatör Bob Dole, ABD senatosunda yaptığı konuşmada, Bush'un Irak'ın saldırganlığı nedeniyle Kuveyt'e asker gönderdiği fikrini alaya aldı. Dole, Orta Doğu'da üç harf için bulunuyoruz, petrol, o -I l dedi. Saddam Hüseyin'in boğazımıza elini geçirmesini ve ekonomiyi ciddi şekilde etkileyecek petrol fiyatlarını yükseltmesini istemediğimiz için oradayız. Bush'un Saddam'ın saldırganlığına yönelik kendini haklı çıkarma çabası en azından samimiyetsiz görünüyor. Birkaç yıl önce Bush'un başkan yardımcısı olduğu Reagan yönetimi, İran'ı işgalinden sonra aynı Saddam Hüseyin'e malzeme satmış ve istihbarat yardımı sağlamıştı. ABD ordusu, Şubat 1991'de Irak ordusunu Kuveyt'ten çıkardı. Bununla birlikte, Amerika'nın körfeze hakim olma kampanyası, ekonomik yaptırımlar ve hava savaşıyla desteklenen, Saddam'ın askeri gücünün 12 yıl süren bir kuşatılmasıyla yeni bir aşamaya girdi. 1991'den 2003'e kadar, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık, Birkaç yıl boyunca Fransa'nın da katılımıyla, Saddam hükümetinin Irak'ın uzak kuzey ve güney bölgeleri üzerinde askeri uçak uçurmasını engellemek için binlerce sorti gerçekleştirdi. Bu uçuşa yasak bölgeler, Saddam tarafından misillemeye maruz kalan Iraklı azınlık gruplarını korumak için ilan edildi. Bu gruplar arasında kuzeyde Kürtler ve güneyde Şii Müslümanlar yer alıyordu. Bu operasyonun askeri etkisi, 2003'teki ABD işgaline hazırlık yapmaktı. 12 yıl boyunca Suudi ve Türk üslerinden faaliyet gösteren ortalama 7400 personel ve yaklaşık 200 savaş uçağıyla, ABD liderliğindeki hava kuvvetleri Irak hava savunma füzelerini ve radar sistemlerini imha etti. Bush yönetiminden başkan Bill Clinton dönemine kadar devam eden bu hava savaşı, her iki siyasi parti döneminde de Amerika'nın Körfez bölgesinde askeri üstünlük sağlamak için askeri güç kullanma isteğini vurgulayan bir modelin parçasıydı. Clinton'ın başkan olarak güç konuşlandırması, Yugoslavya'nın dağılmasının ardından büyük ölçüde Balkanlara yönelmişti. Yine de Clinton, seleflerinin militarize Ortadoğu politikalarını sürdürdü. Göreve geldikten 6 ay sonra FBI'nin eski başkan George H. W. Bush'un Kuveyt ziyaretinde öldürülmesi planı olarak tespit ettiği bir olaya misilleme olarak Irak İstihbarat Servisi'nin karargahına 23 seyir füzesi ateşlenmesi emrini verdi. Clinton, Irak askeri hareketlerine ve Irak'ın BM silah denetçilerine getirdiği kısıtlamalara karşılık olarak Saddam'ın kuşatılmasını tekrarlanan seyir füzesi saldırıları ve bombalama baskınlarıyla güçlendirdi. Clinton ayrıca, el kaidenin 1998'de Doğu Afrika'daki iki ABD büyükelçiliğine düzenlediği bombalı saldırılara misilleme olarak Sudan ve Afganistan'a dalga dalga seyir füzeleri ateşlenmesi emrini verdi. Clinton, bir diğer kritik açıdan da, Halefi'nin yöneteceği felaketle sonuçlanacak Irak işgalinin temellerini attı. 1998'de Saddam rejiminin devrilmesini ABD politikası haline getiren Irak Kurtuluş Yasasını imzaladı. Bu yasaya göre, Amerika Birleşik Devletleri, Ahmet Celal liderliğindeki Saddam karşıtı sürgün grubu Irak Ulusal Kongresinin kurulmasını destekleyecek ve finanse edecekti. Chabee'nin grubu, 2002'de George W. Bush yönetimine daha sonra yanlış olduğu kanıtlanan istihbarat bilgileri sağladı ve Bush'un ekibi bu bilgileri Irak'taki 9 yıllık savaşı başlatmak için kullandı. El-Kaide'nin New York ve Washington'a yönelik 11 Eylül saldırıları ve George W. Bush yönetiminin buna verdiği yanıt, Amerika'nın Orta Doğu'da askeri üstünlük arayışına yönelik politikasını tam anlamıyla hayata geçirdi. Andrew Bacevic'in de belirttiği gibi, özellikle petrol zengini Basra körfezinde olmak üzere, bölge genelinde Amerikan üstünlüğünü sağlamak için silahlı güç kullanmak, ABD politikasının özü olmaya devam etti. Değişen şey, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hedeflere ulaşmak için artık üstlenmeye hazır olduğu askeri çabanın kapsamıydı. 11 Eylül'den sonra Bush yönetimi, Büyük Orta Doğu'ya Amerika'nın iradesini dayatma kararlılığında tüm imkanlarını seferber etti. Afganistan'daki Taliban rejimini devirmek için iki aydan az bir süre ve Taliban karşıtı Afgan milisleriyle çalışan küçük bir CIA görevlisi birliği yeterli oldu. Taliban rejimi, 11 Eylül saldırılarının beyni olan El-Kaide lideri Usame Bin Laden'e ev sahipliği yapmıştı. Ancak Afganistan, Genç Başkan Bush'un Orta Doğu politikasında sadece bir yan olaydı. Mart 2002'ye gelindiğinde, Taliban'ı devirdikten sadece 12 hafta sonra, Bush ekibi asıl operasyonu hazırlamak için Afganistan'da çalışan CIA ve askeri uzmanları geri çağırdı. Temmuz ayına gelindiğinde, bu uzmanların ilki Saddam'ı devirmek için hazırlık yapmak üzere Irak'taydı. Mart 2003'te, Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı işgal etmeye hazırlanırken, Başkan Bush ulusa yaptığı konuşmada şunları söyledi, Amerika Birleşik Devletleri halkı ve dostlarımız ve müttefiklerimiz, barışı kitle katliamı silahlarıyla tehdit eden kanunsuz bir rejimin insafına kalmayacak. Peki ya ABD'nin petrole erişimi sürdürmek için Basra körfezindeki hakimiyetini koruma ihtiyacı? Savunma Bakanı Donald Rumsfeld bunun petrolle hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. Ancak eski Federal Rezerv Başkanı Alan Greenspan, 2007'de yazdığı bir anı kitabında, George W., Bush'un işgalinin en azından kısmen Amerika'nın Irak petrolüne olan açgözlülüğünden kaynaklandığını yazdı. Herkesin bildiği şeyi kabul etmenin siyasi olarak sakıncalı olması beni üzüyor, Irak savaşı büyük ölçüde petrolle ilgili, diye yazdı. Ekim 2007'de Stanford Üniversitesi'nde düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısında, ABD Merkez Komutanlığı'nın eski başkanı ve 2007'deki Irak Askeri Operasyonları'nın yöneticisi General John Abizaid de aynı şeyi söyledi, elbette mesele petrol, bunu gerçekten inkar edemeyiz. Eski Cumhuriyetçi Senatör Chuck Hagel, 2007'de Katolik Üniversitesi'ndeki hukuk öğrencilerine yaptığı konuşmada da aynı derecede açık sözlüydü, insanlar petrol için savaşmadığımızı söylüyor. Elbette savaşıyoruz, Amerika'nın ulusal çıkarlarından bahsediyorlar. Sizce neyden bahsediyorlar? Biz orada incir için değiliz. Bu sözlerine rağmen Hegel, 2013 yılında Savunma Bakanı olarak onaylandı. Irak'ta kitle imha silahlarının bulunmadığını 2004'ten beri kesin olarak biliyoruz. Buna rağmen Amerikan askeri güçleri, Aralık 2011'e kadar 9 yıl boyunca orada kaldı. Yaklaşık 4500 ABD askeri ve on binlerce Iraklı hayatını kaybetti. Başkan Obama, petrol veya Basra körfezinden bahsetmeden, belki de farkında olmadan, Mart 2010'da Afganistan'daki birliklere hitap ederken Carter doktrinini şu sözlerle özetledi, eğer bir an bile Amerika'nın hayati çıkarlarının burada, Afganistan'da tehlikede olmadığını düşünseydim, hepinizi hemen eve gönderirdim. İşte yine o hayati çıkarlar meselesi. Ancak Obama, birliklere bu hayati çıkarların ne olabileceğini söylemedi. Princeton Üniversitesi'nden Roger C. 2010 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletleri, petrol sevkiyatı için bölgeyi güvenli hale getirmek amacıyla 1976'dan 2007'ye kadar Basra Körfezi bölgesinde en az bir uçak gemisini konuşlandırmak için 7,3 trilyon dolar harcadı. c bu maliyeti, Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere dayanarak hesapladı. Ancak bu, petrolün gerçek maliyetinin sadece bir kısmıdır. 2008 yılında, Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz ve Harvard Üniversitesi bütçe uzmanı Linda Bilmes, 2003 Irak işgalinin o zamana kadar 3 trilyon dolara mal olduğunu ve bunun da bir varil petrolün maliyetine yaklaşık 5 dolar eklediğini tahmin ettiler. Irak petrol üretiminin kesintiye uğraması petrol fiyatlarını yükseltti, dediler. Bir diğer fiyat faktörü ise, dünyanın en büyük petrol tedarikçisi olan Orta Doğu'daki yatırımları azaltan savaşın yarattığı istikrarsızlıktı. İki yıl sonra yazdıkları bir yazıda, savaşın etkisinin aslında varil başına en az 10 dolar daha eklediğini, yani önceki tahminlerinin iki katı olduğunu söylediler. Gerçek maliyetin, Amerika ekonomisine verilen ölçülemez zarar, Federal borcumuzun artması ve Amerika'nın küresel lider olarak konumuna verilen zarar olduğunu belirttiler. Bu maliyetler benzin istasyonlarında ne anlama geliyor? Western New England College'da ekonomi doçenti olan Anita Dens, rakamları inceleyerek ABD'nin petrolün serbest akışını sağlamak için yaptığı askeri harcamanın 2010 mali yılı için yaklaşık 166 milyar dolar olduğunu tahmin etti. Bunun, bir galon benzin için yaklaşık 56 centlik bir ek ücrete denk geldiğini ve bu ek ücreti federal vergilerimiz aracılığıyla ödediğimizi söyledi. Dens, 166 milyar doların, Arap denizinde uçak gemileri bulundurmak ve körfez emirliklerini savunmak yerine, ülkemizi ve ekonomimizi güçlendirecek şekilde yeniden yatırılabileceğini yazdı. Ya da istersek, ABD'deki 100 şehirde toplu taşıma sistemlerini ücretsiz olarak işletmek için bile kullanılabilirdi. Bir diğer önemli gerçek, Orta Doğu petrolünden en çok faydalananlar Japonya ve Avrupa'dır. ABD'nin yerli enerji arzı arttıkça ve ithalata bağımlılığı azaldıkça bu durum giderek daha da belirginleşmektedir. Soru şu, devlet harcamalarını kısma baskısı altında olan Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu petrolünün dünya genelindeki diğer ülkeler için güvenliğini sağlamak amacıyla ne kadar süreyle ücretsiz askeri güç kullanmaya devam edecek? Bu sayede söz konusu ülkeler tasarruflarını eğitim, altyapı, sağlık hizmetleri ve diğer iç önceliklere yönlendirebilecekler. Enerji devite, Bovan Pickens, ABD'nin Orta Doğu'daki stratejisini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyor. 2012 yılında Parade dergisinde yayınlanan bir makalede, Pickles'ın şu sözleri aktarılıyor, ABD donanmasının 5. filosunun, Çin ve Avrupa'ya giden petrolü korumak için orada konuşlandırılmış olması akıl almaz bir durum. Son 30 yılda hiçbir Amerikan yönetimi Obama yönetimi de dahil olmak üzere Amerika'nın Basra körfezi bölgesindeki yoğun askeri müdahalesinin nedenleri konusunda tamamen açık sözlü olmamıştır. Afganistan'daki 10 yıllık savaştan sonra bile, Başkan Obama ve üst düzey askeri danışmanlarının amacına ilişkin açıklamaları belirsiz kalmıştır. Obama, Afganistan'daki birliklere yaptığı konuşmada, Amerikan hedefinin yeniden güçlenen Taliban'ın el kaide veya diğer teröristlere sığınak sağlamasını engellemek olduğunu söyledi. Bu dar bir hedef gibi görünüyor. Ancak üst düzey subaylar daha geniş bir gündemden bahsettiler ve Basra Körfezi bölgesinde siyasi istikrara duyulan ihtiyacı vurguladılar. Ve bu hedef her şeyi değiştiriyor. Çünkü siyasi istikrarın sağlanması, eğer mümkün olursa, yıllar veya nesiller alabilir. Ekim 2009'da, Afganistan'daki en üst düzey askeri komutan General Stanley McChrystal, temel amaç olarak istikrarı dile getirdi. Petrol veya Afganistan'ın dünyanın en işlek petrol tankerleri geçidi olan Hürmüz Boğazı'na yakınlığından bahsetmedi, bu nokta, Başkan Carter'ın Aralık 1979'da Sovyetler Afganistan'ı işgal ettikten sonra Sovyetler'e karşı nükleer güç kullanmakla tehdit etmesine yol açmıştı. Mac Londra'da bir konuşma yaptıktan sonra, El kaide liderlerinin izini sürmeye odaklanmak amacıyla Amerikan askeri varlığını azaltma önerisini destekleyip desteklemeyeceği soruldu. McChrystal, cevap hayır, dedi. Afganistan'ı istikrarlı bir konumda bırakmayan bir strateji muhtemelen kısa görüşlü bir stratejidir. Afganistan'ın Güney Asya'daki istikrarın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve diğer batılı müttefiklerin güvenliği içinde anahtar olduğunu sözlerine ekledi. Irak ve daha sonra Afganistan'da komutanlık yapmış olan General David Petrius, Bob Woodward'ın 2010 yılında yayımlanan Obama'nın Savaşları adlı kitabında şu sözlerle alıntılanıyor, ayrıca şunu da kabul etmelisiniz ki, bu savaşı, Afganistan'da, kazanacağınızı düşünmüyorum. Bence savaşmaya devam etmelisiniz. Petrius başka bir noktada ise şunları söyledi, bunun peşinden koşmalısınız. Bu, hayatımızın geri kalanında ve muhtemelen çocuklarımızın hayatında da devam edecek bir mücadele. Başkan Obama, Afganistan'a ek 30 bin asker gönderme planını açıkladığında, kalıcı bir Amerikan müdahalesi öngörmediğini açıkça belirtmek istemiş gibi görünüyor. Askerleri 2011 ortalarında geri çekmeye başlamayı planladığını söylemişti ve bu geri çekme tamamlandı. Obama ayrıca, Amerika'nın tüm muharip güçlerini 2014 yılına kadar geri çekmeyi amaçladığını da belirtmişti. Ancak Mart 2015 itibarıyla Afganistan'da hala yaklaşık 10.000 ABD askeri bulunuyordu. Ve 19 Mart 2015'te yayınlanan bir New York Times makalesine göre, Obama yönetimi, ülkedeki şiddetin artması nedeniyle 2016'da planlanandan daha fazla askeri Afganistan'da tutma kararına yaklaşıyor. Obama, Mart 2010'da Afganistan'a yaptığı ziyarette Amerikan askerlerine yaptığı konuşmada asker sayısındaki artışı şu sözlerle gerekçelendirmişti, Amerika Birleşik Devletleri bir şeye başladıktan sonra asla vazgeçmez. Devam ederiz, azim gösteririz ve ortaklarımızla birlikte zafer kazanırız. Başkanın Amerikan askerlerine moral konuşması yapması mazur görülebilir. Ancak Amerikan gücünün sınırları olduğunu hatırlatan yakın tarihi yanlış yorumlaması mazur görülemez. Tarihsel kayıtlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'da kazanamayacağını anladıktan sonra nihayetinde çekildiğini oldukça açık bir şekilde göstermektedir. Başkan Ronald Reagan, 1983'te Lübnan'da bir deniz piyadeleri kışlasına düzenlenen intihar bombası saldırısında 241 Amerikan askerinin öldürülmesinin ardından görevinden ayrılmıştı. Uzun yıllar ABC'nin Nightline programının genel yayın yönetmenliğini yapan Ted Koppel, 2010 yılında Washington Post'ta yayınlanan bir köşe yazısında, 11 Eylül saldırılarının ABD'yi aşırı tepkilere sürükleyerek Usame Bin Laden'in hayal edebileceğinin çok ötesinde bir başarıya ulaştığını belirtti. Koppel, ABD'nin 2001'deki ilk saldırısında Taliban'ı iktidardan uzaklaştırarak ve el kaideyi Pakistan dağlarına sürerek Afganistan'daki hedeflerine hızla ulaştığını savundu. Ancak ABD daha sonra Saddam Hüseyin rejiminin kimyasal veya biyolojik silahlara sahip olduğu ve el kaide ile bir bağlantısı olduğu yönündeki yanlış iddialarla Irak'a girdi. Amerikan birliklerinin 2011'de Irak'tan çekilmesinden bu yana, ülke neredeyse başarısız bir devlet haline geldi. Sayısız bombalama binlerce Iraklı sivili öldürdü. Hükümet yolsuzluğu yaygın durumda. Koppel'in iddiası... George W., Bush yönetiminin Afganistan ve Irak'taki askeri maceralarının, görünüşte bölgeyi istikrara kavuşturma çabaları olmasına rağmen, bölgeyi ciddi şekilde istikrarsızlaştırdığı yönündedir. Başkan George W., Bush, terörizmin Amerika Birleşik Devletleri'nin karşı karşıya olduğu en büyük tehdit olduğunu birden fazla kez ilan etmişti ve Başkan Obama'da Afganistan'daki savaşı agresif bir şekilde genişleterek bu fikre inanmış gibi görünüyor. Ancak Jato Enstitüsü'nden Benjamin Friedman ve Christopher Preble, terörizme karşı bir savaşın büyük bir orduyu haklı çıkaramayacağına dikkat çekti. 2010 yılında yazdıkları bir makalede, askeri harcamalarımızın çoğu, iyi silahlanmış düşmanları yok etmede yetenekli konvansiyonel güçlere gidiyor dediler. Teröristler hafif silahlı ve çoğunlukla gizlidir. İşin püf noktası onları bulmak, bulunduktan sonra öldürmek veya yakalamak değil. İsyan karşıtı savunucular, teröristlerden ancak kara kuvvetlerini kullanarak faaliyet gösterdikleri devletleri yeniden inşa ederek güvende olabileceğimizi iddia ediyorlar. Ancak teorinin, diğer ulusların siyasetini organize etme yeteneğimizi büyük ölçüde abarttığını acı bir şekilde öğrendik. O imparatorluk sanatına hakim olabilsek bile buna demezdi diye eklediler. Amerika'nın Orta Doğu'daki politikasının, özellikle cumhuriyetçi yönetimler dönemindeki politikalarının incelenmesi, birçok üst düzey yetkilinin petrol endüstrisiyle ve dolayısıyla Basra körfezinden gelen petrol akışının ekonomik önemiyle olan yakın bağlarından bahsetmeden tamamlanamaz. Başkan George Herbert Walker Bush, servetini Teksas'ta Zapata Petroleum şirketiyle kazandı. Kevin Phillips, Bush ailesi hakkında yazdığı 2004 tarihli American DYNASTY adlı kitabında şöyle diyor: "4 nesil boyunca Bush ailesinin mesleği esasen finansal olmuştur. Bazen petrol akışı veya doğalgaz kokusuyla birlikte." Bu geçmiş yalnızca Texas deneyimlerinin ötesine geçerek ekonomik dünya görüşlerinin çoğunu açıklıyor. İyi bir ekonomi olarak algıladıkları şey onu ölçmek için kullandıkları ölçütler ve Beyaz Saray'da gerekli sonuçları teşvik etmek için izledikleri politikalar. George W. Bush döneminde başkan yardımcılığı yapan Dick Cheney, George H. W. Bush döneminde savunma bakanlığı yaptıktan sonra dünyanın en büyük petrol hizmetleri şirketlerinden biri olan Halliburton'un CEO'luğunu üstlendi. Halliburton, ABD'nin, Irak ve Afganistan savaşları sırasında ABD ordusu tarafından işe alınan en büyük özel yüklenicilerden biriydi. Ronald Reagan döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan George Shultz, bir zamanlar diğer faaliyetlerinin yanı sıra petrol rafinerileri işleten dev mühendislik şirketi Bechtel'in başkanıydı. George W., Bush'un Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanı olmadan önce Condoleezza Rice, dünyanın en büyük petrol şirketlerinden biri olan Chevron'un yönetim kurulunda görev yapmıştır. Son 30 yılı aşkın süredir Orta Doğu'daki Amerikan politikasını anlamaya ve açıklamaya çalışırken, geriye dönüp bakıldığında Jimmy Carter'ın mimar, haleflerinin ise uygulayıcı olduğu açıkça görülüyor. Bu yılların tarihi, her iki siyasi partinin yönetimlerinin de Amerika Birleşik Devletleri'nin Basra Körfezi'nden petrolün serbest akışında çıkarı olduğuna inandığını göstermektedir. Başka bir deyişle, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da savaşta çıkarı vardır. 8. Nükleer Delilik Nükleer silahlarımızdan tek taraflı olarak kurtulmamamız için ikna edici bir neden göremiyorum. Onları muhafaza etmek maliyetli ve güvenliğimize hiçbir katkı sağlamıyor. Paul Nitze, Amerika'nın savaşa olan bağlılığının daha çarpıcı bir örneği, Amerika'nın 65 yıldan fazla bir süredir önderlik ettiği nükleer silahlanma yarışının öyküsünde bulunamaz. Binlerce çalışanı olan devasa bir nükleer sanayi kurduk ve nükleer silahlara, onları taşıyacak füzelere ve bombardıman uçaklarına yüz milyarlarca dolar harcadık. Ancak tarih, 65 yıla aşkın süredir gösterdiği gibi, bu silahların terör tehdidinin ötesinde pek bir değeri yok çünkü kullanılamazlar. Amerika Birleşik Devletleri, 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya iki bomba atarak nükleer çağı başlattığından beri, Kore, Vietnam, Irak ve Afganistan'da olmak üzere dört büyük savaş verdik ve bu savaşlarda yüz binden fazla Amerikan askeri hayatını kaybetti. 50'den fazla küçük çaplı işgal veya saldırı düzenledik ve bu saldırılarda da binlerce kişi öldü, ancak devasa nükleer stokumuz atıl durumda kaldı. Çünkü bu bombalar kullanılamaz durumda. Soğuk savaşın zirve noktasında, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği yaklaşık 70 bin nükleer silaha sahipti. 2014 yılı itibariyle Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın toplam nükleer silah sayısı yaklaşık 16.200'dü. Ayrıntılar için 125. sayfadaki tabloya bakınız. Amerika'nın nükleer silahları olan bağımlılığının modern dünyaya yaptığı en önemli katkı, diğer ulusları da nükleer silah geliştirmeye teşvik etmesi ve böylece tüm medeni dünyayı daha tehlikeli hale getirmesidir. Nükleer silahların savunucuları, bu silahların karşılıklı güvence altına alınmış imha med ilkesiyle savaşı caydırdığını savunmaktadır. Bu ilkeye göre, nükleer savaş başlatabilecek herhangi bir devlet, nükleer bir karşı saldırıda kendisi de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak ve bu nedenle böylesine ölümcül bir çatışmaya girmekten caydırılacaktır. Peki neden 70 bin nükleer silah ya da 16.200? Birkaç tanesinin belki bir düzinenin aynı işlevi göreceği açık değil mi? Şaşırtıcı bir şekilde, nükleer silahlar konusunda ciddi çalışmalar yapanlar arasında cumhuriyetçiler ve demokratlar, emekli generaller, NATO komutanları, eski dışişleri ve savunma bakanları ve önde gelen nükleer bilim insanları dünyanın nükleer silahlardan kurtulmasının zamanının geldiği konusunda fikir birliği var. Hatta Paul Nitze bile hayatının son dönemlerinde bu sonuca vardı. Bu Amerikalı soğuk savaş uzmanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Sovyetler Birliği'ni çevrelemek için yaptığı büyük soğuk savaş askeri yığılmasının başlatılmasına yardımcı olan, kötü şöhretli 1950 tarihli NSC-68 hükümet çalışmasının başyazarıydı. Ancak Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra, 1999'da The New York Times'da şöyle yazdı, ''Nükleer silahlarımızdan tek taraflı olarak kurtulmamamız için ikna edici bir neden göremiyorum. Onları muhafaza etmek maliyetlidir ve güvenliğimize hiçbir şey katmaz.'' Başkan Obama da aynı fikirde ve bunu özellikle 2009'daki bir konuşmasında dile getirmiştir. Bu nedenle bugün, nükleer silahsız bir dünyanın barış ve güvenliğini arama konusundaki Amerika'nın kararlılığını açık ve kesin bir şekilde ifade ediyorum. Saf değilim, bu hedefe hızlıca ulaşılamayacak, belki de benim ömrümde bile, sabır ve azim gerektirecek. Ama şimdi biz de, dünyanın değişemeyeceğini söyleyen sesleri görmezden gelmeliyiz. Evet, değişebiliriz, diye ısrar etmeliyiz. Obama, 19 Haziran 2013'te Berlin'de yaptığı bir konuşmada, ABD'nin nükleer cephaneliğini azaltmayı ve küresel nükleer silahlanmayı düşürmeyi önerdi. Ancak bunun yakın zamanda gerçekleşmesi için ciddi bir olasılık yok. ABD Senatosu, 2010 yılının sonlarında Rusya ile yeni başlangıç adı verilen bir nükleer silah anlaşmasını onayladı. Bu anlaşma, her iki taraftaki konuşlandırılmış stratejik savaş başlığı sayısını 1550'ye indirecek, bu sayı, her iki tarafında modern uygarlığı fiilen yok edebilecek kadar büyük bir sayı. Ancak Obama yönetimi, isteksiz cumhuriyetçi desteğini almak için yüksek bir bedel ödedi ve anlaşmanın amacına aykırı olarak füze savunması gibi anlamsız bir oyuna ve ABD nükleer silah üretiminin ve stok yönetiminin modernizasyonuna milyarlarca dolar daha harcamayı kabul etti. Anlaşma, her iki tarafında binlerce stratejik savaş başlığını stokta tutmasına izin veriyor sadece ihtimaline karşı. Ve binlerce daha fazla olan taktik nükleer silahları sınırlamıyor. Anlaşmanın tamamen uygulanması için 7 yıl daha geçmesi gerekecek. Obama, 2010'daki ilk Birleşik Devletler Birliği konuşmasında, John F., Kennedy ve Ronald Reagan'ın nükleer silahların yayılmasını tersine çeviren ve onlarsız bir dünya arayan bir strateji vizyonunu benimsediğini söylemişti. Obama o zamandan beri Berlin'deki konuşması da dahil olmak üzere daha birçok konuşma yaptı. Ancak uzun zamandır beklenen kapsamlı nükleer test yasağı anlaşmasının uygulanması ufukta görünmüyor. Anlaşma 1996'da tamamlandı ve Amerika Birleşik Devletleri ile 183 diğer ülke tarafından imzalandı. Silahlanma yarışına gerçek bir fren koyabilecek olsa da, Amerika Birleşik Devletleri, Senato'da ona için gereken 3'te 2 çoğunluğa henüz yaklaşamadı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Çin'de dahil olmak üzere 6 ülkenin daha onaylaması gerekiyor. Bu, nükleer silahlanma yarışının çılgınlığı ve Amerikan siyasetine hükmeden Askeri Sanayi Kongre Düşünce Kuruluşu istihbarat Kompleksinin çılgınlığıdır. Nükleer silah kontrolünde ilerleme kaydetmenin zorluğunun farkına ilk olarak, Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın Temmuz 1974'te Moskova'da Sovyetlerle yaptığı zirve toplantısının sonunda yaptığı gelişigüzel bir açıklama sayesinde vardım. Başkan Richard Nixon ile Sovyet lideri Leonid Bireynev arasındaki zirve konferansının açıkça ilerleme kaydedemediği görülüyordu. Daha sonraki basın toplantısında, hayal kırıklığına uğramış Kissinger, biraz duygusal bir şekilde, gözlemlediğim kadarıyla, her iki tarafta askeri kurumlarını kısıtlamanın faydalarına ikna etmek zorunda ve bu, her iki taraftaki askeri yetkililerin aklına doğal olarak gelen bir düşünce değil dedi. Bu, Pentagon'un silah kontrol politikasında kritik bir rol oynadığının bir itirafıydı. Daha sonra, açıkça hayal kırıklığına uğramış olan Kissinger, bir ülke olarak kendimize sormamız gereken sorulardan biri de stratejik üstünlüğün ne olduğudur? Bu sayısal seviyelerde bunun siyasi, askeri ve operasyonel önemi nedir? Bununla ne yapacaksınız? diye haykırdı. Silahlanma yarışının kontrol altına alınamaması durumunda, sonucun her iki taraf için de trajik olabileceğini öne sürdü, bu nokta, 35 yıldan fazla bir süre sonra bile bugün geçerliliğini koruyor. 1986'da yaşanan ilginç bir olay, Soğuk Savaş'ın her iki tarafındaki liderlerin de nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması arzusunu anladıklarını ve paylaştıklarını gösterdi. 11 ve 12 Ekim tarihlerinde İzlanda'nın Reykjavik kentinde Sovyet Lideri Mihai Gorbaçov ile Başkan Ronald Reagan arasında aceleyle düzenlenen ve yetersiz hazırlanmış bir toplantıda, iki lider de dünyayı nükleer silahlardan arındırma konusunu ciddi bir şekilde ele aldı. Her iki lider de en önemli hedeflerinin tamamen ortadan kaldırmak olması gerektiğini birkaç kez vurguladı. Tarihçi Richard Rhodes. Arsenals of Foley adlı eserinde toplantıyı aktarırken, Reagan'ın zirvenin açılış oturumunda şu sözleri söylediğini belirtiyor, her iki tarafında dünyayı balistik füzelerden ve genel olarak nükleer silahlardan kurtarmak istediği varsayımından hareket ediyorum. Aynı oturumda Gorbacov, kesinlikle, kararlılıkla ve açıkça belirtmek isterim ki, biz nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılmasına yol açacak bir çözüm bulmaktan yanayız demiştir. İki adam, her iki taraftaki yardımcılarıyla birlikte, bu hedefe ulaşmak için ayrıntılı zaman çizelgelerini görüştüler, bu çizelgeler %50'lik bir kesintiyle başlayıp, birkaç yıl içinde tamamen ortadan kaldırmaya kadar uzanıyordu. Elbette bu, o zirvede veya onu takip eden yıllardaki diğer zirvelerin hiçbirinde gerçekleşmedi ve nedenini biliyoruz. O zamanda, o zamandan beri de sebep, Ronald Reagan'ın ve daha sonraki Amerikan yönetimlerinin de benimsediği kıtalar arası balistik füzelere karşı mükemmel bir savunma sisteminin mümkün olduğu fantezisidir. Ve bu mümkün değil, çoğu bilim insanının bunun mümkün olmadığını tamamen anladığına inanıyorum. Ancak bu bilgi, her iki siyasi partiden Amerikan hükümetlerinin füze savunma programlarına milyarlarca dolar akıtmaya devam etmesini engellemedi. Bu gerçek, ancak bu kitabın konusu olan karmaşık yapıyı oluşturan ekonomik ve siyasi güçler bağlamında anlaşılabilir. Reagan, Gorbaçov ile İzlanda'da bir araya gelmesinden 3 yıl önce, Mart 1983'te füze kalkanı geliştirme önerisini açıklamıştı. Stratejik savunma girişimi, (SDI) olarak adlandırılan Reagan önerisi, genellikle yıldız savaşları olarak biliniyordu. Sovyetler için bu öneri caydırıcılığın temel ilkesini, yani karşılıklı güvence altına alınmış yıkım fikrini her iki tarafında diğer tarafın karşı saldırısına karşı savunmasızlığını alt üst ediyordu. Reagan önerisinin Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetlerin 11 yıl önce imzaladığı sembolik füze savunmalarından fazlasını konuşlandırmama anlaşmasıyla tutarlı olduğunu ilan etti. Ancak Sovyetler için Reagan'ın füze kalkanı inşa etme çabası, nükleer hesaplamaları dengesizleştirdi ve savaş riskini artırdı. Reykjavik'te Reagan, füze savunma fantezisinden vazgeçmemeye kararlıydı ve bu kararlılık, her iki liderin de dile getirdiği nükleer silahların ortadan kaldırılması hayalini öldürdü. Gorbaçov füze savunması üzerine araştırmaların laboratuvarla sınırlı kalmasını önerdi, Dışişleri Bakanı George Shultz ve uzun süredir silah kontrolü uzmanı olan Paul de dahil olmak üzere birçok Amerikalı uzman, bu önerinin SDE programının tatmin edici bir şekilde devam etmesini mümkün kılacağına inanıyordu. Ancak zirvede kritik bir karar anında Reagan, savunma bakan yardımcısı Richard Perle'nin tavsiyesini kabul etti, Perle, kötü şöhretli bir neo-muhafazakar şahin ve uzun süredir silah kontrolüne karşı çıkan biriydi. Perle, aşırı soğuk savaşçı olarak haklı bir üne sahipti. Eğer bir durum tavuk kümesindeki tilki klişesine uyuyorsa, Reagan'ın bu vesileyle Perle'ye güvenmesi kesinlikle buydu. Zirvedeki en kritik an son günde yaşandı ve Perle'nin biyografi yazarı J.B. Nigg, Perle'nin kendisine anlattığı şekliyle olayı şöyle aktardı. Başkan önce Perle'ye baktı. Sovyetlerin önerdiği kısıtlamalar altında, SDI konusunda, araştırma yapabilir miyiz? Perle şu yanıtı verdi, Sayın Başkan, önerdiği şartlar altında araştırmayı yürütemeyiz. Bu, SDI'yi fiilen öldürecektir. Reagan, en deneyimli danışmanları Schultz ve Nietzsche'nin görüşüne karşı Perle'nin görüşünü kabul etti. Nietzsche, Sovyet önerisinin son 25 yıldır aldığımız en iyi öneri olduğunu söylemişti. Böylece, dünyanın nükleer silahlardan kurtulma hayali, Çoğu Amerikalı'nın muhtemelen adını bile duymadığı aşırı bir neo muhafazakarın görüşüyle en az bir nesil boyunca sona erdi. Ancak, bu hayal ölmedi. Nükleer silahları kontrol altına alma çabalarında sağduyu çağrısı yapan en çarpıcı isimlerden biri, 10 yıldan biraz daha uzun bir süre sonra, tamamen beklenmedik bir kaynaktan geldi, bir zamanlar nükleer savaşın tetiğini elinde tutan emekli 4 yıldızlı hava kuvvetleri Generali George Lee Butler. 1996'da Ulusal Basın Kulübü'nde yaptığı bir konuşmada, nükleer silahların ortadan kaldırılması gerektiğini ve bunların Amerikalılar veya başkaları için güvenlik sağlamadığını ilan etti. Soğuk savaş sırasında ABD ulusal güvenliğinin temel ilkesi olan nükleer caydırıcılık teorisinin maliyetli, yanlış ve tehlikeli olduğunu söyledi. Dünyayı tehdit eden nükleer savaş başlıklarının sayısı kaç? Dünyayı tehdit eden atom bombası başlıklarının sayısını bilmek, en iyi ihtimalle dikkatli araştırmalara dayalı bir tahmindir. Nükleer silahsız bir dünya için çalışan Ploughshares Fund Vakfı, 2014 yılında aşağıdaki 9 ülkenin tahmini 17.300 nükleer silaha sahip olduğunu bildirmiştir. Amerika'da olası bir nükleer savaşın matematiğine Lee Butler kadar aşina olan çok az kişi vardı. 1991'den başlayarak 3 yıl boyunca Stratejik Hava Komutanlığı'nın komutanı olarak görev yapmış, nükleer bir saldırı başlatmaktan veya buna karşılık vermekten sorumlu olmuştu. ABD cephaneliğinde o zamanlar bulunan 11.89 Stratejik Nükleer Savaş başlığından tahmini 5.700'ünü kontrol eden 13.000 kişilik bir birliğe komuta ediyordu. Savaş planlarının her ayrıntısını biliyordu, zamanlamayı ve hedefleri. Prestijli askeri kariyerinin büyük bir bölümünde, Amerikan ulusal güvenlik politikasının temeli olan karşılıklı güvence altına alınmış yıkım ve caydırma, med, mantığını kabul etmişti. Ancak 1996 yılına gelindiğinde, Butler, sistemin savaş çıkması durumunda karşılıklı yok oluş formülü olarak temel doğası hakkında belki de bilmek istediğinden daha fazlasını öğrenmişti. Basın kulübüne yaptığı konuşmada, nükleer silahların arzu edilir veya kaçınılmaz olduğuna inananlara gelince, dedi, bu cihazların hiç kullanılmasa bile korkunç bir bedeli olduğunu söyleyebilirim. Nükleer silahları çatışmanın nihai hakimi olarak kabul etmek, dünyayı sürekli bir kaygı bulutu altında yaşamaya mahkum eder. Daha da kötüsü, insanlığın en ölümcül içgüdülerini, çatışmayı çözmek için diğer seçenekler başarısız olduğunda kabul edilebilir bir çözüm olarak kodlar. Butler sözlerini şöyle tamamladı, nükleer silahların sıradan kabul edildiği bir dünyayı hoş görmekten daha iyisini yapabiliriz. Görünüşe göre Butler'ın dünyanın nükleer silahlar olmadan daha güvenli olacağı sonucuna vardığı tek bir an yoktu. Ancak 1997'de Washington Post muhabiri R, Jeffrey Smith'e verdiği bir röportajda, Aralık 1988'de Sovyetler Birliği'ne yaptığı ilk ziyarette, ülkeyi 3. Dünya ülkesine benzeyen, yoksulluk içinde bir devlet olarak bulduğunda şaşkına döndüğünü söylemişti. Batların uçağı indiğinde, Şeremetyevo havaalanındaki pistlerin çukurlu ve düzensiz olduğunu fark etti. Pist ışıklarının onlarcası bozuktu. Moskova şehir merkezine doğru giderken, yollar kötü döşenmişti ve hükümet binaları yıkılmak üzereydi ve onarıma ihtiyaç duyuyordu. Simite çok daha modern bir ülke beklediğini söyledi. Bunun yerine, ciddi ekonomik yoksunluk. Dahası, insanların gözlerindeki yenilgi duygusu. Yıllarca gerçekten bir karikatürle uğraştığımı anladım. Emekliliğinde Butler, dünyayı nükleer silahlardan arındırmak için kampanya yürüttü. Washington Post'a verdiği demeçte, birinin cephaneliğinde nükleer bir silahın varlığı bile, demokratik sistemimizde, yaşamın ve bireye olan derin inançlarımız ve saygımız çerçevesinde bile, bu silahın kullanımını bir şekilde meşrulaştırabileceğimizi hayal edebileceğimiz mesajını vermeye devam ediyor. Bu tamamen yanlış, dedi. Nükleer silahların ortadan kaldırılması çağrısında bulunan Butler ve Paul Nitzre yalnız değiller. Dünyanın dört bir yanından 300'den fazla mevcut ve eski devlet başkanı, siyasi ve askeri lider nükleer sıfırı bir hedef olarak destekledi. Yine de bu kavram ana akım medyada pek ilgi görmedi ve çok az Amerikalı bu öneriye veya ciddiye alınabileceği fikrine aşina görünüyor. Nükleer silahsız bir dünyanın inandırıcı görünmesinin zorluğu Ocak 2007'de açıkça ortaya kondu. Amerikan dış politikasının en saygın 4 ismi, nükleer silahların üretildiği şirket dünyasına hitap etmek amacıyla Wall Street Journal'ın köşe yazısı sayfasında nükleer sıfır hedefini kamuoyu önünde savundu. 4 isim, Cumhuriyetçi, eski Dışişleri Bakanı ve Sovyetler Birliği ile stratejik silah kontrolü müzakerelerinin başlatıcısı Henry Kissinger, Demokrat, eski Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Sam Nunn, Cumhuriyetçi Eski Dışişleri Bakanı George Shultz, ve Demokrat Clinton yönetiminde savunma bakanı olan William J. Perry. Başlık, nükleer silahlardan arınmış bir dünya. Açılış paragrafları adeta bir şok etkisi yarattı. Günümüzde nükleer silahlar muazzam tehlikeler oluşturmakla birlikte, tarihi bir fırsat da sunmaktadır. ABD liderliği, dünyayı bir sonraki aşamaya, yani nükleer silahlara olan bağımlılığın küresel olarak tersine çevrilmesi konusunda sağlam bir uzlaşmaya götürmek için gereklidir, bu, nükleer silahların potansiyel olarak tehlikeli ellere geçmesini önlemeye ve nihayetinde dünyaya yönelik bir tehdit olmaktan çıkarmalarına hayati bir katkı sağlayacaktır. Soğuk savaş sırasında uluslararası güvenliğin sağlanmasında nükleer silahlar caydırıcılık aracı oldukları için hayati öneme sahipti. Soğuk savaşın sona ermesiyle Sovyet-Amerikan karşılıklı caydırıcılık doktrini geçerliliğini yitirdi. Bu makaleyi okuduğumda duyduğum şaşkınlığı çok iyi hatırlıyorum. Emin olduğum şeyi heyecanla bekliyordum. Ana akım medyanın diğer unsurları televizyon kanalları, New York Times, belki Washington Post, Los Angeles Times, hatta Chicago Tribune gibi diğer büyük gazeteler nükleer silahlanma yarışının bu emektarlarının vardığı sonucu anlayacak ve görüşlerini geniş çapta duyuracaklardı. Bunun gerçek bir atılım olduğundan emindim. Yanılmışım. Ana akım medyanın diğer büyük oyuncuları fark etmiş olsalar bile, açıkça etkilenmemişlerdi. Beklediğim gibi bir şok etkisi yaratmak yerine, ormanda kimsenin olmadığı bir yerde düşen ağaç deyimine benzer bir etki yarattı. Neredeyse hiç fark edilmedi. Ancak dört dış politika lideri pes etmedi. Bir yıl sonra Wall Street Journal için yazdıkları bir köşe yazısında, ilk makalelerinden bu yana geçen bir yılda konuya olan ilginin olağanüstü olduğunu ve dünyanın dört bir yanından insanlardan güçlü olumlu tepkiler aldığını bildirdiler. Ancak George W., Bush'un Beyaz Sarayı ve Kongresi ile ana akım medyada dahil olmak üzere önemli çevrelerden sessizlik devam etti. Dört dış politika lideri, takip eden makalelerinde şunları yazdı. Nükleer silahların, nükleer bilgi birikiminin ve nükleer malzemenin hızla yayılması bizi nükleer bir dönüm noktasına getirdi. Şimdiye kadar icat edilmiş en ölümcül silahların tehlikeli ellere geçme olasılığı çok gerçekçi. Şu anda bu tehditlerle mücadele etmek için attığımız adımlar, tehlikenin boyutuna yeterli değil. Nükleer silahların daha yaygın olarak kullanılabilir hale gelmesiyle caydırıcılık giderek daha az etkili ve daha tehlikeli hale geliyor. Başka bir deyişle, sorun giderek kötüleşiyordu. Dörtlü, her iki siyasi partiden çok sayıda eski üst düzey yetkiliden, akademisyenlerden, bilim insanlarından ve hatta birkaç emekli askeri yetkiliden kamuoyu desteği almayı başardı. Schultz, ders verdiği Stanford Üniversitesi'nde konuyla ilgili seminerler düzenledi ve bir keresinde dörtlü, Rus liderlere görüşlerini anlatmak için Moskova'ya bir gezi yaptı. Nükleer silahsızlanma için uluslararası bir hareket olan Global Zero, şu anda 22 eski devlet başkanı ve 300 önde gelen siyasi, askeri, diplomatik ve akademik lideri kampanyanın destekçileri arasında sayıyor. Nükleer sıfır hedefini desteklediği bilinen ABD'li kamu figürlerinden bazıları, bazıları daha sonra vefat etti. Robert M. C. Namara, Eski Savunma Bakanı. Madeleine Albright, Eski Dışişleri Bakanı. James Baker, Eski Dışişleri Bakanı. Eski Dışişleri Bakanı ve Eski Genelkurmay Başkanı ve Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Colin Powell. Zbigniew Brzezinski, Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı. Warren Christopher, Eski Dışişleri Bakanı. William Cohen, Eski Savunma Bakanı. Lawrence Eagleburger, Eski Dışişleri Bakanı. Robert M. C. Farlane, Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı. Andrew J. Gulpaster, Eski Avrupa'daki Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı. Eski Avrupa'daki Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı General John R. Galvin. Melvin Laird, Eski Savunma Bakanı. Frank Carlucci, eski Savunma Bakanı. ABD Uzay Komutanlığı'nın eski komutanı General Charles Horner. Alan Cranston, Kaliforniya'dan eski senatör. Paul Nitze, eski Deniz Kuvvetleri Bakanı, Savunma Bakan Yardımcısı ve Silah Kontrolü Müzakerecisi. ABD Pasifik Komutanlığı'nın eski başkomutanı Amiral Noel Gayler. Eski CIA Direktörü Amiral Stansfield Turner. Max Kampelman, eski silah kontrolü müzakerecisi, eski genel kurmay başkanı Amiral William Crow, Jack Matlock, Sovyetler Birliği'nin eski büyükelçisi, diğer birçok grupta nükleer silahların sıfıra indirilmesi fikrine desteklerini yineledi, bunlardan biri, 36 Amerikalı ve Sovyet General'in imzaladığı bir bildiri yayınladı. General Butler, fizikçiler profesörler ve üst düzey hükümet yetkilileri de dahil olmak üzere 80 kişinin imzaladığı bir dilekçeyi dolaşıma soktu. Başkan Obama'nın nükleer silahların sıfıra indirilmesi argümanına ve bu hedefe ulaşmak için önde gelen savunucuların önerdiği adımlara aşina olduğu açıkça görülüyor. Ancak bu konuda gerçekten bir şeyler yaptığına dair çok az kanıt var, başkanlık liderliği olmadan, sorunu anlayan bir başkan olsa bile, konu atıl durumda kalıyor. Bir soru, ana akım medya bu konuda nerede? Bence sorun şu ki, ana akım medya New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, büyük televizyon kanalları, hatta büyük kablolu kanallar bu kavrama hiçbir zaman itibar etmedi. Esasen bunu bir tür fantezi olarak geçiştirdiler. Ancak bu, eski yüksek rütbeli yetkililer, birçok genel veya sorunları ve konuları inceleyen akademisyenler için bir fantezi değil. General Omar Bradley, alarmı ilk verenlerden biriydi. Amerika'nın Hiroşima ve Nagasaki'ye nükleer bombalar atarak çoğu sivil olmak üzere yaklaşık 250 bin kişiyi öldürmesinden sadece 3 yıl sonra, 1948'de Bradley, Ateşkes Günü konuşmasında şunları söyledi. İnsanoğlunun zaten sahip olduğu korkunç silahlarla, ahlaki açıdan olgunlaşmamış bireylerinin bu dünyaya hapsolma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bilim bilgimiz, onu kontrol etme kapasitemizi açıkça aşmıştır. Birçok bilim insanımız var, ancak çok az tanrı adamımız var, atomun gizemini kavradık, ancak dağdaki vaazı reddettik. İnsan, yaşam ve ölümün tehlikeli sırlarıyla oynarken, manevi bir karanlığın içinde körü körüne tökezliyor. Dünya, bilgelik olmadan parlaklığa, vicdan olmadan güce ulaştı. Bizim dünyamız nükleer devlerin ve etik açıdan bebeklerin dünyası. Barıştan çok savaş hakkında, yaşamaktan çok öldürme hakkında bilgi sahibiyiz. 20. yüzyılımızın ayırt edici ve ilerleme iddiası işte budur. Bu çılgınlığa son vermenin ve dünyayı nükleer bombalardan kurtarmanın zamanı geldi. Bunu yapabiliriz, bunu yapmalıyız. Amerika'nın en kirlenmiş nükleer sahası. 1943'te ABD hükümeti, İlk atom bombalarını üretmek amacıyla yürüttüğü gizli Manhattan projesinin bir parçası olarak Washington eyaletindeki Columbia Nehri üzerinde 586 dönümlük Hanford projesini inşa etti. Hanford, 1945'te Japonya'nın Nagasaki şehrini yerle bir eden bombada dahil olmak üzere bombalar için plütonyum üretti. Tesis 1980'lerin sonlarında hizmet dışı bırakıldı. Bugün burası Amerika'nın en kirli nükleer sahası ve devlet kurumları, eski tanklardaki ve yer altı sularındaki radyoaktif atıkları kontrol altına almak için çalışıyor. Tesisin en yoğun faaliyet döneminde orada çalışanlar arasında, Arkadaşlarının ve komşularının gizemli hastalıklardan ölmesini izlemek ve atom şehri kirliliğinin suyu nasıl zehirlediğini ve sakinleri nasıl hasta ettiğini yavaş yavaş kabullenmek üzerine yazdığı şiir kitabı Pylumu kaleme alan ödüllü şair Ketliğin Fleniken de bulunuyor. Fleniken, 2013 yılında National Public Radio'ya verdiği bir röportajda kitabının memleketi Hanford'da hissettiği gurur ve ihaneti anlamlandırma girişimi olduğunu söyledi. Hanford nükleer rezervinde çalışan işçiler ve aileleri, soğuk savaşın en yoğun döneminde bombalar için plütonyum üretmenin Amerika'yı korumaya yardımcı olduğuna inanıyorlardı. Kullandıkları malzemelerin onları öldürebileceğinden habersizdiler. 9. Milyarlarca dolar silahlara, düşman aramaya harcanıyor. Bunu iyice düşün, şeytanlarım tükeniyor, kötü adamlarım tükeniyor. Geriye sadece, Fidel, Castro ve Kim İley Sum kaldı. General Colin Powell, Genelkurmay Başkanı, 1989-93. ila Beyaz bir takım elbise giymiş ve kararlı bir ifadeyle, First Lady Laura Bush, Virginia'daki Newport News tersanesinde durdu ve yeni nükleer enerjili saldırı denizaltısının çelik burnuna doğru bir şişe Amerikan köpüklü şarabı salladı. 31 Temmuz 2004'te USS Texas'ın vaftiz töreninde 4500 kişi tezahürat yaparken, şarap güneşte parıldadı. Bayan Bush, sadece kocasının tavsiyesine uyduğunu söyledi, o sadece, Laura, ne yaparsan yap, ıskalama, dedi. Herkes güldü. Ancak 3 milyar dolarlık fiyat etiketine sahip bu devasa yeni denizaltıda komik hiçbir şey yok. Amerika Birleşik Devletleri, Başkan George W. Bush'un el kaide, Taliban ve müttefik grupların teröristleri olarak tanımladığı ve Amerika Birleşik Devletleri için en büyük tehdidi oluşturan gruplara karşı Afganistan ve Irak'ta savaş halindeydi. Mantıklı bir soru, ülkemizin en büyük güvenlik tehdidi terörizm ise neden 3 milyar dolarlık bir denizaltı? Massachusetts Demokratı ve Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi Başkanı Temsilci Barney Frank'in dediği gibi, sanırım hiçbir terörist nükleer denizaltı tarafından vurulmadı. En az 30 benzer gemiden ikincisi olan USS Texas'ın inşası, Amerikan ulusal güvenlik politikasının korkunç bir şekilde yanlış gittiğinin bir sembolüdür. Var olmayan tehditler için milyarlarca dolarlık gemi, uçak, TAMP ve her türlü son derece gelişmiş teknolojik askeri harikalar inşa ediyoruz. Soğuk savaşın yokluğu, silah üretme çılgınlığımızı durdurmayacak. Çok fazla iş ve çok fazla kariyer tehlikede. ABD askeri harcamalarını eleştirenler, pahalı soğuk savaş cephaneliğini üretmeye ve muhafaza etmeye devam etmenin, faydadan çok zarar getiriyor olabileceği konusunda sorular yönelttiler. Sol eğilimli bir düşünce kuruluşu olan Politika Çalışmaları Enstitüsü'nün 2007 tarihli bir raporunda belirttiği gibi, Virginia sınıfı denizaltı düşman arayan bir silahtır. Başkan Barack Obama, 2009'da kongreye yaptığı bir konuşmada bu konuyu kabul etti ve kullanmadığımız soğuk savaş silah sistemleri için para ödememek üzere savunma bütçemizi reforme edeceğim sözü verdi. Savunma sanayi yüklenicileri, daha fazla eleştiriyi önlemek umuduyla hızla yanıt verdi. Mart 2009'da alt yüklenicilerin bir toplantısında, Virginia sınıfı denizaltıların ana yüklenicisi olan General Dynamics Electric Boat'ın başkanı John Casey, sektörün rehavete kapılamayacağını söyledi. Toplantıda, kongrenin programı desteklemeye devam edeceğini varsayamayız dedi. MSNBC'nin aktardığına göre KC, Soğuk Savaş ve Virginia asla aynı cümlede kullanılmamalı. Bu platform, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra, özellikle bugün bir ulus olarak karşı karşıya kaldığımız tehditlerle başa çıkmak için tasarlandı, dedi. Milyarlarca dolar değerindeki sözleşmeler söz konusu olduğunda bir adam başka ne söyleyebilir ki? 2013 yılının ortaları itibariyle Virginia sınıfı denizaltı programı hala devam ediyordu. Yükleniciler galip geldi. Bu denizaltıların her birinin yapımı yaklaşık 5 yıl sürüyor. Tarafsız Silah Kontrol Merkezi'nin 2010 mali yılı Pentagon harcama talebine ilişkin analizine göre, ABD donanması bir Virginia saldırı denizaltısının maliyetini 3,1 milyar dolar olarak belirlemiştir. Donanma, toplamda 90 milyar dolardan fazla bir maliyetle bu denizaltılardan 30 tane inşa etmeyi planlıyor. Üçüncü bölümde ele alındığı gibi, milyarlarca doları gereksiz silahlara harcama gücü büyük ölçüde ülke çapındaki taşeron işlerinin yaygınlığından kaynaklanmaktadır. General Dynamics ve taşeronları, Virginia sınıfı denizaltılar üzerindeki çalışmaları, Massachusetts'teki Northampton'dan Washington'daki Tacoma'ya kadar Amerika Birleşik Devletleri genelinde on binlerce, belki de yüz binlerce işçiye dağıtmıştır. 2011 yılında ABD Donanması tarafından yayınlanan Undersea Warfare dergisi, Virginia sınıfı denizaltıların 47 eyalet ve Columbia bölgesindeki 4000'den fazla tedarikçi tarafından sağlanan milyonlarca parçaya ihtiyaç duyduğunu bildirmiştir. Yalnızca General Dynamics Electric Boat Tersanesi'nin bulunduğu Konek Şücut'ta, bu şirket ve yakındaki bir donanma denizaltı üssü, 2005 yılında 31.500 doğrudan ve dolaylı iş yaratmış ve eyalet ekonomisine her yıl tahmini 3,3 milyar dolar katkı sağlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nin denizaltı filosunun ve donanmanın bu filoya ilişkin planlarının şaşırtıcı sayıları ve maliyetleri, Virginia sınıfı denizaltıların çok ötesine uzanıyor. Savunma Bakanı Robert Gates, 2010 yılının Mayıs ayında donanma birliğine yaptığı konuşmada, bu filonun dünyanın geri kalanının toplamından daha fazla, 57 nükleer enerjili saldırı ve seyir füzesi denizaltısı içerdiğini belirtmişti. 2013 yılının ortalarında, ABD donanması, dünyanın tüm okyanuslarında devriye gezen 73 aktif denizaltıyı listeledi. Donanmanın, SSBNX adı verilen çok daha büyük ve daha pahalı bir denizaltı sınıfı için planları var. Bunlar, USS Teksas'tan iki kat daha büyük ve iki kat daha pahalı olacak. Donanma 12 adet istiyor ve gemi başına tahmini fiyat 7 ila 8 milyar dolar arasında. Bu maliyetlerin Amerika'nın vergi mükellefleri ve ekonomisi için ne kadar ağır bir yük olduğu bir yana, daha da önemlisi, bunların dayandığı sorgulanmamış varsayımdır, Amerika'nın gezegen üzerindeki askeri egemenliğinin devam etmesi Amerikan Vergi Mükellefinden hiçbir zaman bu konuda oy kullanması istenmemiş bir hedef. Amerika'nın dünyadaki baskın askeri rolü, soğuk savaşta geniş uluslararası destekle kabul edildi. Ancak bu temel rol, Barack Obama ve John McCain arasındaki 2008 başkanlık seçim kampanyasında asla tartışılmadı veya incelenmedi. Obama ile Cumhuriyetçi rakibi Mitt Romney arasındaki 2012 yarışında da gündeme gelmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin oynamaya devam ettiği baskın rol, Soğuk Savaş 1991'de sona ermesine rağmen, doğal kabul edildi. Oysa bu rol, Virginia sınıfı denizaltıların ve SSBNX'in geleceği gibi konuların merkezinde yer alıyor. Bu son derece gelişmiş denizaltıların karşı karşıya geleceği düşman nerede? Bir düşman bulmak, sadece ideologların, askeri yüklenicilerle yakın bağları olan kişilerin, düşman bulmak için güvenilir kişiler olabileceğini öne sürmenin yerinde olacağını düşünüyorum. Soğuk savaşın sonunda Irving Kristol, Sovyetler Birliğinin dağılmasının bizi bir düşmandan mahrum bıraktığını söyleyerek şikayet etmişti. Şöyle açıklamıştı, siyasette, bir düşmandan mahrum kalmak çok ciddi bir meseledir. Rahatlamaya ve moral bozukluğuna kapılmaya meyillisinizdir. 2009'da vefat eden Kristol, neo-muhafazakarlığın entelektüel babası ve The Weekly Standard adlı siyasi derginin kurucusuydu. Denizaltılar söz konusu olduğunda, muhafazakar akademik çevrelerde yeniden yükselişe geçen Çin'i, uçsuz bucaksız Pasifik sularının kontrolü için mükemmel bir rakip olarak tanımlama iliminin şimdiden hissedildiğini söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri, Çin'in Güney Çin denizindeki diğer ülkelerin kullanımını sınırlama hakkının kapsamı konusunda Çin ile tartışıyor. ABD'li yetkililer, örneğin Dışişleri Bakanı olduğu dönemde Hillary Rodham Clinton, ABD'nin Çin'in münhasır ekonomik bölgesi olarak iddia ettiği denizin geniş alanlarında görünüşe göre askeri gemiler de dahil olmak üzere serbest uluslararası seyir seferin sürdürülmesinde ulusal çıkar bulunuyor. Clinton'ın 2011'de Amerika'nın Asya'ya daha fazla yönelmesi gerektiği hakkında bir makale yayınlamasından bu yana Pentagon, ABD gemilerinin %60'ının Pasifik'te ve %40'ının Atlantik'te olacağını Oysa daha önce bu oranın %50 ila 50 olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Avustralya'daki ABD deniz piyadelerinin daimi konuşlanmasını genişletmeye başladı bile, bu güç 2016'da 2500 askere ulaşacak. Çin hükümeti ve devlet medyası bu hamleyi soğuk savaşa bir geri dönüş olarak eleştirdi ve Çin'in bölgedeki ABD niyetlerine dair şüphelerini yansıttı. Tüm bu soğuk savaş silahlarının yeni bir düşmana ihtiyaç duyduğunu ve Çin'in günümüz dünyasında ideal rakip gibi göründüğünü hatırlamadan bunların yaşanmasını izlemek zor. Tek kalan süper güç bizsek ve en büyük ulusal güvenlik tehdidimiz terörizm ise, soğuk savaş silahlarına olan bağlılığımızı neden sürdürüyoruz? Savunma Bakanı Gates, 3 Mayıs 2010'da Donanma Birliği'ne yaptığı konuşmada, Amerika'nın devasa uçak gemisi filosu ve başka hiçbir ülkenin eşleşemeyeceği kadar gelişmiş diğer gemileri hakkında sorular yöneltti. Gates, ABD, tamamı nükleer enerjiyle çalışan 11 büyük uçak gemisi işletiyor, dedi. Boyut ve vurucu güç açısından, başka hiçbir ülkenin karşılaştırılabilir tek bir gemisi bile yok. Başka hiçbir ülkenin birden fazla uçak gemisi saldırı grubuna sahip olmadığı bir durumda, Gerçekten 30 yıl daha 11 uçak gemisi saldırı grubuna ihtiyacımız var mı? diye sordu. Gates, ABD donanmasının diğer tüm donanmalardan üstün olduğu diğer yolları da şöyle sıraladı, ABD donanmasının, helikopterler ve dikey kalkışlı jetler için deniz üssü olarak faaliyet gösterebilen 10 adet büyük güverteli amfibi gemisi var, başka hiçbir donanmanın 3'ten fazla gemisi yok ve bu donanmaların hepsi müttefik veya dost ülkelere ait. Donanmamız, dünyanın geri kalanının toplamından iki kat daha fazla uçağı denizde taşıyabiliyor. ABD donanmasının Aegis radar ve füze kontrol sistemini kullanan kuruvazör ve muhriplerine atıfta bulunarak şunları söyledi, 79 Aegis donanımlı savaş gemisi yaklaşık 8000 dikey fırlatma füze hücresi taşıyor. Toplam füze ateş gücü açısından, ABD'nin sonraki 20 büyük donanmayı geride bıraktığı söylenebilir. Genel olarak, ABD savaş filosunun deplasmanı, filo kapasitesinin bir göstergesi, son bir tahmin göre en az sonraki 13 donanmanın toplamından daha fazladır. Bunların 11'i müttefiklerimiz veya ortaklarımızdır. Ardından maliyet konusunu gündeme getirdi. Sonuçta, ülkenin gerçekten 3 ila 6 milyar dolarlık muhriplere, 7 milyar dolarlık denizaltılara, SSBNX, ve 11 milyar dolarlık uçak gemilerine dayanan bir donanmayı karşılayıp karşılayamayacağını sormamız gerekiyor. Soğuk savaşın sona ermesinden bu yana ABD savaş filosunun ne kadar küçüldüğünü hatırlamanın önemli olduğunu belirten konuşmacı, dünyanın geri kalanının donanmaları daha da küçüldü. Dolayısıyla, göreceli olarak ABD donanması her zamankinden daha güçlü. Dedi. Ayrıca, 202 bin kişilik ABD Deniz Piyade Kolordusu, türünün en büyük askeri gücüdür ve dünyanın çoğu ordusunun büyüklüğünü aşmaktadır, diye ekledi. Birkaç gün sonra Kansas, Abilene'deki Eisenhower Kütüphanesi'nde yaptığı bir başka konuşmada Gates, sahip olduğumuz ve inşa ettiğimiz savaş gemisi sayısı, ABD savaş filosunun, müttefik ve ortak ülkelere ait 11 donanma da dahil olmak üzere, Sonraki 13 donanmanın toplamından daha büyük olduğu bir durumda, Amerika'yı gerçekten riske atıyor mu? Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'den sadece 20 kat daha gelişmiş gizli savaş uçağına sahip olması ciddi bir tehdit mi? diye sordu. Gates, bu konuları gündeme getirdiği için büyük övgüyü hak ediyor. Bu tür konular hakkında bir tartışma başlatmaya çalışan ilk savunma bakanı o, ikinci konuşmasını Eisenhower kütüphanesinde yapması, Eisenhower'ın askeri sanayi kompleksi hakkındaki endişelerini onurlandırmak için açıkça seçilmişti, bu endişelerden konuşmasında da onaylayarak bahsetmişti. Kongre üyesi Barney Frank, soruyu donanma ve planlarının çok ötesine taşıdı. 2010 yılında bir televizyon röportajında, silah harcamalarımızın ve yurt dışındaki askeri taahhüdümüzün büyük bir kısmı terörizmle hiçbir ilgisi yok ve bizi daha güvenli hale getirmekle de pek ilgisi yok dedi. Kısacası, ordunun soğuk savaş silahlarına olan açgözlülüğü, 11 Eylül 2001'den beri ABD güvenlik endişelerine hakim olan terörist tehditlere karşı çok az işe yaramalarına rağmen, Amerikan hazinesinin büyük bir bölümünü tüketmeye devam ediyor. Görev sapması, orduyu soğuk savaş zihniyetine bağlı kalmaya teşvik eden ekonomik ve siyasi güçler, Pentagon'un görev kapsamının genişlemesine de yol açmıştır. Bu eğilim 11 Eylül saldırılarından önce gelişmeye başlamış ancak o zamandan beri hızlanmıştır. Basitçe söylemek gerekirse, Amerika ordunun dünyadaki rolünü genişletmesine izin vermiş, hatta teşvik etmiştir. Bunun kanıtı, federal hükümetin harcadığı her 5 dolardan 1 dolarının orduya ayrılmasıdır. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, Amerika Birleşik Devletleri, Amerikan ideallerini ve Amerikan çıkarlarını desteklemeyi amaçlayan ulusal güvenlik stratejisinin bir parçası olarak Avrupa'da ve başka yerlerde hava ve deniz üsleri bulundurmaktadır. Düzinelerce ülkede yüzlerce ABD üssünde binlerce askerimiz var. Binlerce nükleer silahımız var. 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte o dönemde Genelkurmay Başkanı olan General Colin Powell durumu şöyle özetlemişti. İyice düşünün. Şeytanlarım tükeniyor, kötü adamlarım tükeniyor, geriye sadece, Fidel, Castro ve Kim İley Sum kaldı. Amerikalılar, Amerika Birleşik Devletleri'nin savunmaya daha az, eğitime, altyapıya, çevreye ve diğer iç programlara daha fazla harcama yapmasını sağlayacak bir barış getirisi beklentisiyle sevindiler. Ancak bu asla gerçekleşmedi. Düşman arayan bir silah sistemine bundan daha iyi bir örnek olamaz, Ronald Reagan'ın milyarlarca dolarlık hayal ürünü füze savunma programı, Massachusetts'li Demokrat Senatör Ted Kennedy tarafından Yıldız Savaşları olarak adlandırılmıştı. Reagan, 23 Mart 1983'te Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer silahları etkisiz ve eskimiş hale getirecek bir program geliştirmeyi planladığını duyurdu. Sonuç, kongrenin her yıl 9 ila 10 milyar dolar harcadığı, tarihin en pahalı savunma tedarik programı oldu. Başlangıçta 26 milyar dolara mal olması planlanan 5 yıllık program, maliyeti giderek artmasına rağmen başarısız oldu. Son sayımlara göre, Amerika Birleşik Devletleri programa 200 milyar dolardan fazla para aktardı. 2008 yılında, Reagan'ın hayalini açıklamasının 25. yıl dönümünde, David Wright ve Lisbeth Gronlund, Atom Bilim İnsanları bülteninin internet sitesinde şu görüşü dile getiren bir makale yayınladılar, Ronald Reagan'ın uzun menzilli füzelere karşı etkili bir savunma kurma hayali hala sadece bir hayalden ibaret. Ve bu hayalin peşinden giderek, Amerika Birleşik Devletleri kendi güvenliğini güçlendirmek yerine zayıflattı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı, Pentagon, ABD'nin karada konuşlandırılmış füze savunma sisteminin gerçek dünya koşullarında uzun menzilli balistik füzelere karşı savunma yapabildiğini henüz kanıtlayamadı. Testler, imha aracının tanımlanabilir bir hedefi tespit edip onunla çarpışabildiğini gösterdi, ancak bu yalnızca son derece önceden belirlenmiş koşullar altında gerçekleşti. Şubat 2008 tarihli Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi raporu, Savunma Bakanlığının füze savunma yeteneklerini ve denetimini geliştirme çabalarının değerlendirilmesi, bu testlerin, geliştirme niteliğinde olduğunu ve sistemin potansiyel etkinliğini değerlendirmek için yeterli gerçekçilik sağlamadığını, sonucuna vardı. Dahası, Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın gelecekte gerçek dünyadaki uzun menzilli füzelere karşı savunma sağlayabilecek bir savunma sistemi geliştirme olasılığı neredeyse yok dediler. İki hafta sonra Gronlund davasını kongreye taşıdı. 16 Nisan 2008'de Temsilciler Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış İlişkiler Alt Komitesi önünde verdiği ifadede, Kendisi ve Wright'ın 225 binden fazla üyesi olan kar amacı gütmeyen bir bilim savunuculuk grubu olan Endişeli Bilim İnsanları Birliği için yazdıkları köşe yazılarında dile getirdikleri birçok noktayı tekrarladı. Alt komite önündeki konuşmasında Grönlund, Reagan'ın bir çatının bir aileyi yağmurdan koruduğu gibi bizi nükleer füzelerden koruyacak bir kalkan vizyonuna meydan okudu. Bu fikrin birçok insan için çok cazip olduğunu söyledi. Soru şu ki, dedi, bu sistemin hiç çalışması mümkün mü? Çünkü eğer mümkün değilse, sürünmeye çalışarak para harcamanın bir anlamı yok. Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı kıtalar arası füzelerle gerçekleştirilebilecek inandırıcı bir nükleer saldırı tehdidi bulunmamaktadır. Reagan'ın programının tasarlandığı Sovyetler Birliği artık mevcut değildir. Kuzey Kore veya İran gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırgan düşmanı olarak kabul edilen hiçbir ülke, ciddi bir tehdit oluşturabilecek füzelere sahip değildir. Pentagon Bürokratları ve Boeing ile Raytheon gibi şirketler, Amerika Birleşik Devletleri'ni saldırı füzelerinden korumak için tasarlanmış roketler ve radar sistemleri geliştirirken, Sistemin işe yaradığını gösterdiğini söyledikleri yıllarca süren testlerle milyarlarca dolarlık harcamayı haklı çıkarmaya çalıştılar. Ancak başkalarının da belirttiği gibi, bu testler, eğer böyle bir tehdit gerçekten varsa, sürpriz bir şekilde fırlatılacak füzeleri vurmanın gerçek zorluğuna hiç benzemiyor. Aslında testler yileli yapılmış. Ya da Genel Sorumluluk Ofisi'nin Nisan 2004 tarihli bir raporunda açıkladığı gibi, sistemin çalışması için gerekli olan karasal orta menzilli savunma unsuru senaryo dışı, operasyonel olarak gerçekçi koşullar altında test edilmemiştir. Füze Savunma Ajansı, elverişli koşullar altında bile, 2013 ortalarına kadar gerçekleştirdiği 16 önleme testinin yalnızca yarısında başarı elde ettiğini iddia edebilmiştir. Gronlund, ABD füze savunmasının aslında gerçek güvenliğe bir engel olduğunu söyledi. Bugün, Rusya veya Çin'in ABD'ye yönelik önceden planlanmış bir nükleer saldırı riski esasen sıfır. Ancak Rusya ve ABD, binlerce nükleer silahı yüksek alarmda tutmaya devam ettiği ve birkaç dakika içinde fırlatılmaya hazır halde bulundurduğu için, Kazara veya yetkisiz bir saldırı veya yanlış bir uyarıya yanıt olarak hatalı bir fırlatma tehlikesi hala mevcut. Pulitzer ödüllü eseri atom bombasının yapımında Richard Rhodes, nükleer bir bombanın bir nakliye konteynerine yerleştirilip New York Limanı'nın girişine ulaştığında patlatılabileceği bir durumda, uzaydan nükleer saldırıya karşı yüksek teknolojili bir kalkan inşa etmeye çalışmanın anlamsızlığına dikkat çekiyor. Rhodes, 2005 yılında National Geographic'te yayınlanan bir makalesinde, uçak, gemi veya kamyonlarla taşınan gizli silahları engellemek için henüz böyle bir sistem çalışmıyor diye belirtmişti. Nükleer saldırıya karşı kusursuz bir savunma arayışının 60 yılından sonra, en ilkel hallerinde bile nispeten küçük ve taşınabilir, ancak son derece yıkıcı olabilen silahlara karşı böyle bir savunma bulunamadı ve bulunması da olası değil. Reagan tarafından başlatılan bu yanlış yönlendirilmiş programın tarihi, modern diplomasinin en büyük trajedilerinden biridir. 1972 yılına gelindiğinde, Amerikan Bilim Camiası'ndaki birçok kişi ve hem Başkan Richard Nixon hem de nükleer silahlar konusunda uzun süredir uzman olan Ulusal Güvenlik Danışmanı Henry Kissinger için, füze savunma sistemi kurma çabalarının ters etki yaratacağı açık hale gelmişti. Bu anlayış, onları Sovyetler Birliği ile ilk başarılı nükleer silah kontrol anlaşmalarını başlatmaya yönlendirdi ve Sovyet bilim insanları da bu anlaşmalara katıldı. Sonuç olarak, Haziran 1972'de Kremlin'de imzalanan füze savunma, ABM anlaşması ortaya çıktı. Esasen, füze savunma sistemine para harcamamaya karar verdiler çünkü gelen yüzlerce nükleer yüklü füzeyi vurmak neredeyse imkansız olacaktı. Mantık açık ve netti. Füzeler saatte binlerce kilometre hızla hareket eder, bu da sistemin yarım saatten kısa bir sürede yüzlerce füzeyi tespit edip imha edebilmesi gerektiği anlamına gelir, hatta bir veya iki füze hedefe ulaşsa bile yüz binlerce insan ölecekti. Reagan'ın Amerikan teknolojisinin böyle bir sorunun üstesinden gelebileceğine olan inancı, görünüşe göre hidrojen bombasının babası nükleer fizikçi Edward Teller'dan etkilenmişti. Belki de zengin hayal gücü ve fantezinin yeşerdiği bir dünya olan Hollywood'daki geçmişi nedeniyle uçuk bir muhafazakardı. Reagan'ın planının ilk konsepti o zamanlar kamuoyuna açıklanmamıştı oldukça tuhaftı. Amerika Birleşik Devletleri, yüksek güçlü lazerlerle donatılmış 100 ila 150 uyduyu yörüngeye fırlatacaktı. Uyduların sensörleri bir füzenin fırlatılmasından kaynaklanan ısıyı tespit ederse, Roketi takip etmek, bunun Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırmak üzere gelen bir silah olduğunu belirlemek ve lazer ışınlarıyla imha etmek için yaklaşık 3 dakikaları olacaktı. Bu sistemin fırlatılması, NASA'nın uzay mekikleri ve mekik büyüklüğündeki roketlerinin yaklaşık 5000 uçuşunu gerektirecekti. Maliyeti 1 trilyon dolara kadar çıkacaktı. Bu, gerçekleşmesi imkansız bir hayaldi ve hala da öyle. Orijinal program 10 yıl sonra terk edildi, ancak fikir ölmedi. Bugün onun yerine, Füze Savunma Ajansı, yerden fırlatılan yüksek hızlı füzeleri kullanarak gelen savaş başlıklarını önleyecek sistemler üzerinde çalışıyor. Bu görev genellikle uçan bir mermiyi başka bir mermiyle vurmaya benzetiliyor. Orijinal lazerle ateş eden uydu konseptinin gerçekleştirilemez olduğu anlaşıldığında ve Sovyetler Birliği ile nükleer füze saldırısı tehdidi ortadan kalktığında, Pentagon Yıldız Savaşları programına devam etme argümanını yeni bir düşman belirleyerek sürdürdü. Artık potansiyel saldırgan Kuzey Kore veya İran olacaktı. Kuzey Kore'nin tahminen 8 ila 10 nükleer silahı varken, İran'ın hiç nükleer silahı yok. Kuzey Kore'nin geliştirdiği füzeler en iyi ihtimalle Hawaii'ye, belki Alaska'nın bazı bölgelerine ve batı kıyısının bazı bölgelerine ulaşabilir. Bunlar, ABD ve Rus füzelerine kıyasla ilkel füzelerdir. İran'ın ise Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşabilecek hiçbir füzesi yok. Açıkçası, Kuzey Kore, İran veya gelecekteki herhangi bir potansiyel düşman devletin Amerika Birleşik Devletleri'ne nükleer saldırı düzenlemesi engellenmelidir. Ancak son derece pahalı bir füze savunma sistemi, Caydırman'ın en iyi yolu olmayabilir. Donald Rumsfeld başkanlığındaki 1990'lardaki Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik balistik füze tehdidini değerlendirme komisyonu üyesi Richard Garvin, 2000 yılında yazdığı bir makalede, bir füze savunmasının Amerika Birleşik Devletleri'nin ne kadar güvenli hale getireceği konusunun hala oldukça tartışmalı olduğunu belirtmiştir. Ve eğer bir füze savunmasına ihtiyaç duyuluyorsa, bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin geliştirmekte olduğundan çok daha küçük bir sistem olması gerektiğini söylemiştir. 1950'lerde Amerika'nın nükleer silahlanmasını başlatan soğuk savaşçı Paul Nitze bile, 2004'teki ölümünden önce, Kuzey Kore için en iyi caydırıcının faaliyetlerini izlemek ve nükleer saldırı başlatmaya hazır ve yetenekli olduğunu göstermesi halinde nükleer kapasitesini konvansiyonel silahlarla yok etmeye hazır olmak olduğunu belirtmişti. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik nükleer saldırı tehdidi, Başkan Reagan'ın yıldız savaşları programını başlattığı zamana göre çok daha azdır. O zamanlar Sovyetler Birliği'nin binlerce nükleer silahı ve bunları taşıyacak gelişmiş kıtalar arası balistik füzeleri vardı. Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik gerçek nükleer saldırı riski, kıtalar arası füzelere sahip devletlerden değil, çok daha basit yollarla bomba teslim edebilecek terörist gruplardan kaynaklanmaktadır. Ocak 2010'da ABD ordusunun, Militanların nükleer bir cihaz veya nükleer cihaz yapımında kullanılabilecek malzemeler elde etmesi durumunda Pakistan'ın nükleer silahlarını ele geçirmek ve geri almak için özel bir birlik eğittiği bildirildi. ABD yetkilileri planları hakkında yorum yapmayı reddetti. Pakistan'ın cephaneliğinde en az 120 nükleer bomba olduğu tahmin ediliyor. Aşırılıkçıların nükleer bir silah elde ettiğini varsayalım. Bir terörist grup saldırısını nasıl gerçekleştirmeyi seçebilir? Bomba, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki herhangi bir şehir bölgesine gönderilecek bir kargo konteynerinde teslim edilebilir. Ya da bir bavulun içine gizlenebilir. Teröristler, ABD kıyı şeridinin açıklarında bir gemiden füze ateşleyebilirler. Washington Post köşe yazarı David Inacius, Kıyıdan 120 milden daha az bir mesafeden ateşlenen bir füzenin hedefine ulaşmasının sadece 11 dakika süreceğini ve Washington, DC, New York veya başka bir büyük şehre isabet etmesi durumunda binlerce, belki de milyonlarca can kaybına yol açabileceğini öne sürmüştür. Kısa menzilli füzelerin dünyanın silah pazarlarında mevcut olduğuna dikkat çekmiştir. Küresel bir güvenlik vakfı olan Ploughshares Fund'ın başkanı Joseph Cirincione şu tür bir senaryoyu öne sürdü, eski Rus veya Pakistanlı nükleer bilim insanlarının sağladığı teknik uzmanlıkla, teröristlerin Hiroşimaya atılan bombaya benzer bir, silah düzeneği, bombası yapmak için yalnızca 25 ila 50 kilogram, 55 ila 110 pound, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyuma ihtiyaçları olurdu. Uranyumun yarısı 6 fit uzunluğundaki bir tüpün bir ucuna, diğer yarısı da geleneksel patlayıcılarla diğer ucundan fırlatılan bir mermiye yerleştirilerek, teröristler bir arabanın bagajında bin poundluk bir bomba yaratabilir ve bunu Times meydanında patlatarak bir milyon New Yorkluyu öldürebilirlerdi. Yani, modern dünyanın gerçek tehditlerine karşı hiçbir değeri olmayan bir füze savunma programına 200 milyar dolardan fazla para harcadık, bunun 12,3 milyar doları sadece 2011'de harcandı. Bunu biraz farklı bir açıdan ele alalım. Diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir sabah uyandığında Manhattan'ın merkezinde, belki de eski dünya ticaret merkezinin bulunduğu yerde bir nükleer bombanın patlatıldığını öğreniyor. Ya da belki Chicago'nun merkezinde, ya da Washington'un merkezinde, oraya nasıl geldiğini veya kimin sorumlu olduğunu bilmezdi. Bu noktada başkan, ABD'nin yaklaşık 7700 nükleer silahtan oluşan cephaneliğinin ne işe yarayabileceğini merak edebilir. Ve Reagan'ın füze karşıtı fantezisine harcanan milyarlarca doları da sorgulayabilir. Geniş nükleer cephaneliğimizin günümüz dünyasında hiçbir değerinin olmadığı aklına gelebilir. Amerikan Füze Savunma Programı, Başkan Eisenhower'ın askeri sanayi kompleksi olarak adlandırdığı ve Kongre'yi, düşünce kuruluşlarındaki şahinleri ve istihbarat camiasını da kapsayacak şekilde genişleyen yapının en çarpıcı örneklerinden biridir. Nükleer üçlü yapımızın hiçbir mantıklılığı yok. Eski savunma bakanı Gates gereksiz silahlar hakkında birçok ciddi soru yöneltmiş olsa da, ne o ne de başka herhangi bir üst düzey yetkili, belki de en derin soruyu kamuoyu önünde dile getirmedi. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden ve Soğuk Savaş'ın sona ermesinden neredeyse 25 yıl sonra, Amerika neden hiçbir anlam ifade etmeyen milyarlarca dolarlık stratejik bir doktrini desteklemeye devam ediyor. Soğuk Savaş sırasında Sovyetler Birliği'ne karşı caydırıcı olarak tasarlanmış üç ayrı, pahalı nükleer silah sisteminin sürdürülmesinden oluşan üçlü sistemden bahsediyorum. Karada konuşlu kıtalar arası balistik füzeler, Denizaltı'dan fırlatılan füzeler ve stratejik bombardıman uçakları olmak üzere 3 sistem, yaklaşık 2000 stratejik nükleer savaş başlığını temsil ediyor ve bir düşman arıyor. Ancak ufukta akla gelebilecek bir düşman yok. Kongre Araştırma Servisinin 2015 tarihli bir raporuna göre, bu nükleer sistemlerin bakım ve yükseltme maliyeti önümüzdeki 30 yıl boyunca yılda yaklaşık 30 milyar dolar, yani yaklaşık 1 trilyon dolar. Temel strateji, soğuk savaş nükleer felaketi olasılığına karşı oluşturulmuştu. Eğer Sovyetler Birliği, 1980'lerde 45 bin savaş başlığına ulaşan nükleer ile Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırı tehdidinde bulunsaydı, ABD'nin nükleer üçlüsü, karada, denizde ve havada dağılmış yeterli sayıda silahın yıkıcı bir karşı saldırı başlatmak için hayatta kalmasını garanti ediyordu. Günümüz dünyasında bu üçlü nükleer gücün sürdürülmesinin absürtlüğünü anlamak için en azından büyük maliyetlerle neyi koruduğumuza dair temel bir bilgiye sahip olmak gerekir. İşte Kongre Araştırma Servisinin Mart 2015'te Kongre için hazırladığı raporda Amerika'nın nükleer saldırı gücünün özeti. Kıtalar arası balistik füzeler, ICBM'ler. ABD Hava Kuvvetleri, Vivaming'deki F E Warren Hava Kuvvetleri Üssü, Montana'daki Mammothstrom Hava Kuvvetleri Üssü ve Kuzey Dakota'daki Minot Hava Kuvvetleri Üssünde yeraltı silolarında 450 adet Minutman II füzesine sahiptir. Denizaltıdan fırlatılan balistik füzeler SLBM'ler. ABD Donanması Washington'daki Bangor ve Georgia'daki Kings Bay'den konuşlandırılmış 14 Ohio sınıfı denizaltısında 533 adet Trident füzesine sahip. Stratejik bombardıman uçakları Hava kuvvetleri, Missouri'deki Whiteman hava üssünde 20 adet B-2 Spirit bombardıman uçağı ve Kuzey Dakota'daki Minot hava üssü ile Louisiana'daki Barksdale hava üssünde nükleer görevler için donatılabilen 76 adet B-52H bombardıman uçağı konuşlandırmıştır. Matematik her şeyi açıklıyor, Amerikan nükleer caydırıcılığını ortadan kaldırmak için, bir düşmanın birbirinden oldukça uzak 7 üste bulunan 540'tan fazla silah tesisini imha etmesi ve denizaltı filosunu etkisiz hale getirdiğinden emin olması gerekecektir. Akla ilk gelen soru şu, hangi ülke veya hangi kötü niyetli terörist grup bu muazzam güce bir nebze olsun zarar verebilir ki? Cevap şu, hiçbiri. Amerikan Bilim Adamları Federasyonu'nun sayımına göre, 2015 yılında nükleer silaha sahip 9 devletten Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin her birinin tahmini olarak 1800 nükleer silahı konuşlandırılmış ve yaklaşık 6000 tanesi de yedek veya depoda bulunuyordu. Fransa, İngiltere ve Çin'in her birinin birkaç yüz nükleer silahı varken, Pakistan, Hindistan ve İsrail'in daha küçük cephaneliklere sahip olduğu tahmin ediliyor. Kuzey Kore'nin ise ondan az nükleer silahı vardı. Olası her düşmanı yok etmek için 3 sistem yerine tek bir sistem yeterli olurdu. ABD'nin Ohio sınıfı denizaltı filosunun küçük bir kısmı, füzeleriyle birlikte, aşılmaz bir nükleer caydırıcılık sağlayabilirdi. Amerika Birleşik Devletleri, karada konuşlandırılmış tüm kıtalar arası balistik füze gücünü ve bombardıman uçakları filolarını devre dışı bırakırsa tamamen güvende olurdu. Alternatif olarak, eski Başkan Bush'un Ulusal Güvenlik Danışmanı Kor General Brent Scowcroft, yaklaşık bin füzeye monte edilmiş savaş başlığından oluşan karada konuşlandırılmış bir caydırıcılık için tüm denizaltıların ve bombardıman uçaklarının hurdaya çıkarılmasını önerdi. Ancak bunun gerçekleşmesi pek olası değil. Çok fazla iş kaybı yaşanır. Kongre üyelerinin çoğu böyle bir programa karşı çıkar. Silah Kontrol Derneği Araştırma Direktörü Tom Collina'ya, Sovyetler Birliğinin çöküşünden bu yana üçlü sistemin, silahlanma, silahlanma ve silahlanma, herhangi bir anlam ifade edip etmediğini sordum. Cevabı basitti, hayır. Pentagon'da veya Kongre'de üçlü sistemi ortadan kaldırmaya yönelik ciddi bir tartışmanın farkında olup olmadığını sordum. Bildiği kadarıyla böyle bir tartışma yoktu. Siyasetin, böyle bir tartışmayı hayal ürünü ve verimsiz kılacağını söyledi. Pentagon tarafından 6 Nisan 2010'da yayınlanan resmi nükleer duruş gözden geçirme raporunda, ABD'nin üçlü nükleer güce olan bağlılığının değişmeyeceği belirtildi. Soğuk savaş çoktan sona erdi. Ancak yarattığı ekonomik ve siyasi güçler hala varlığını sürdürüyor ve siyasi ufukta yakın zamanda ortadan kalkacaklarına dair hiçbir işaret yok. Nükleer silahların maliyetini takip etmek, Amerika Birleşik Devletleri nükleer silahlarının yıllık maliyetine dair tam bir hesap vermese de, bağımsız uzmanlar hükümet belgelerini inceleyerek tahminler derlemiştir. Carnegie Uluslararası Barış Vakfı tarafından yayınlanan bir çalışmada, Steven Birinci Schwarz ve Deepti Chubay, Amerika Birleşik Devletleri'nin 2008 yılında nükleer silahlara ve ilgili programlara en az 52,4 milyar dolar harcadığını bildirmiştir. Schwarz ve Chubay, nükleer güvenlik harcamaları başlıklı raporlarında, 52,4 milyar doların hava savunması, denizaltı savunma savaşı, gizli programlar veya çoğu nükleer silah istihbarat programının nükleer maliyetlerini içermediğini belirtmiştir. ABD'nin nükleer silah programlarına yaptığı harcamaları takip etmek zordur çünkü para, savunma, enerji, iç güvenlik, adalet, çalışma, dışişleri ve sağlık ve insan hizmetleri bakanlıkları da dahil olmak üzere en az 7 farklı kurumdan gelmektedir. Carnegie raporu, bu konuya yıllarca yoğun çalışmalar adayan Schwarz'un son çalışmasıdır. 1998'de Brookings Enstitüsü'nde yaptığı bir bilgilendirme toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin 1940'tan 1996'ya kadar nükleer silahlara ve ilgili programlara yaklaşık 5,5 trilyon dolar harcadığını açıklamıştı. 4 yıllık bir projeye dayanan Brookings çalışmasının başlığı nükleer cephaneliğimizin gizli maliyetleriydi. Schwarz, nükleer patlayıcıların kendilerinin üretilmesinin nispeten ucuz olduğunu söyledi. Bunun yerine, paranın büyük çoğunluğu bombaların taşınması için kullanılan çeşitli araçlara harcandı. Bunlar arasında stratejik bombardıman uçakları ve balistik füzeler, top mermileri, derinlik bombaları ve nükleer kara mayınları yer alıyordu. Harcanan paranın %86'sının fırlatma sistemlerinin inşasına ve bunların yalnızca emir verildiğinde ateşlenebilmelerini değil, Aynı zamanda geçerli fırlatma emirleri olmadan da patlamamalarını sağlamaya harcandığını belirtti. Bir örnekte şu var: ABD nükleer stokunun büyüklüğünü Hiroşima büyüklüğündeki bombalara eşdeğer savaş başlıklarıyla karşılaştırdı. 1960'ta ABD stokunun patlayıcı gücü zirveye ulaştığında yaklaşık 1,4 milyon Hiroşima büyüklüğünde bombaya eşdeğer bir stoğumuz vardı. Bugün, nükleer cephanelik önemli ölçüde daha küçük olsa da, hala 120 bin ila 130 bin Hiroşima büyüklüğünde bombaya eşdeğer bir stoğumuz var. Schwarz, nükleer silah programının yol açtığı kirliliğin temizlenmesinin maliyetinin silahların ilk etapta üretilmesinin maliyetine yakın veya ona eşit olacağını söyledi. Schwarz, 1945'ten bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin 70 binden fazla nükleer silah üretip konuşlandırdığını, ancak programın maliyetinin hükümet tarafından hiçbir zaman tam olarak anlaşılmadığını veya derlenmediğini söyledi. Şöyle açıkladı: Yarım yüzyıldan fazla bir süredir Kongre, nükleer silah programlarını sonlandırmak için yalnızca birkaç kez harekete geçti ve programın genel maliyeti, ölçeği, hızı veya sonuçları hakkında hiçbir zaman bir duruşma, tartışma veya oylama yapmadı. Schwarz ve Bey'in 2009 tarihli Carnegie raporu da aynı noktaya değiniyor, hükümetin nükleer güvenlik programlarının etkin denetimi, kapsamlı yıllık ve kümülatif maliyetlerine ilişkin eksiksiz ve güvenilir veriler olmadan imkansızdır. Bu tür bir muhasebe, karar vericilerin kullanımına hiçbir zaman sunulmamıştır. Bu sorunu gidermeye yardımcı olmak için rapor, kongrenin Beyaz Saray'dan önceki mali yıl, mevcut mali yıl ve bir sonraki mali yıl için nükleer silahlarla ilgili tüm harcamaların yıllık olarak sınıflandırılmamış ve sınıflandırılmış bir muhasebesini sunmasını talep etmesi gerektiğini belirtiyor. Bu arada, rakamlar bürokraside gizli kalıyor. Dünyanın en pahalı silahları Dünyanın en pahalı silahlarını belirlemek için, 24 bölü 7 Wall Street web sitesinden Douglas A., McIntyre ve Michael B., Sauter, Savunma Bakanlığı bütçesi ve Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisinden, GAO, elde edilen rakamları inceledi. Bulguları 9 Ocak 2012'de yayınlandı. 1. Lockheed Martin ve ortakları tarafından üretilen F-35 Müşterek Taarruz Uçağı. ABD Savunma Bakanlığı bu uçaklardan 2457 adet üretilmesi için bütçe ayırdı. ARGE, 58,4 milyar dolar. Uçak başına fiyat, 109,5 milyon dolar. Toplam maliyet, 326,5 milyar dolar. 2. Bet Irın Works, General Dynamics ve Northrop Grumman gibi bir grup yüklenici tarafından üretilen DDG-51 destroyerleri. 1991'den beri yaklaşık 60 tanesi hizmette, 15 tanesi de Savunma Bakanlığı bütçesinde yer alıyor. ARGE, 1,3 milyar dolar. Distroya başına fiyat, 1,3 milyar dolar. Toplam maliyet, 101,8 milyar dolar. 3. General Dynamics Electric Boat ve Newport News Shipbuilding tarafından üretilen Virginia sınıfı nükleer denizaltı. Savunma Bakanlığı bütçesindeki 30 denizaltıdan 8'i faaliyette. ARGE, 7,2 milyar dolar. Birim fiyatı, 2,6 milyar dolar. Toplam maliyet, 83,7 milyar dolar. Silah Kontrol Merkezi'nin birim fiyatını yaklaşık 3 milyar dolar ve toplam program maliyetini yaklaşık 90 milyar dolar olarak tahmin ettiğini unutmayın. Dördüncü. Lockheed Martin, Boeing tarafından üretilen F-22 Raptor Hayalet Savaş Uçağı. Savunma Bakanlığı'nın bütçesinde 188 adet bulunuyor. ARGE, 40,5 milyar dolar. Birim fiyatı, 211,6 milyon dolar. Toplam maliyet, 79,2 milyar dolar. Beşinci, Boeing tarafından üretilen F-A-18E, F-Super Hornet Savaş Uçağı. ABD Savunma Bakanlığı'nın bütçesinde 556 adet bulunuyor. ARGE, 7,3 milyar dolar. Birim fiyatı, 90,8 milyon dolar. Toplam maliyet, 57,8 milyar dolar. 6. Boeing tarafından üretilen V-22 O-Sprey eğimli rotorlu nakliye uçağı. ABD Savunma Bakanlığı'nın bütçesinde 459 adet O-Sprey bulunuyor. ARGE, 13,6 milyar dolar. Birim fiyatı, 95,2 milyon dolar. Toplam maliyet, 57,8 milyar dolar. Yedinci, Lockheed Martin tarafından üretilen Trident 2 balistik füzesi. ABD Savunma Bakanlığı'nın bütçesinde 561 adet Trident füzesi bulunuyor. ARGE, 16,8 milyar dolar. Birim fiyatı, 65,7 milyon dolar. Toplam maliyet, 53,2 milyar dolar. Sekizinci, Farklı yükleniciler tarafından üretilen ortak mayın dirençli pusu korumalı araç. Savunma Bakanlığı'nın bütçesinde 26.552 adet bulunuyor. ARGE, 700 milyon dolar. Birim fiyatı, 1,6 milyon dolar. Toplam maliyet, 41,6 milyar dolar. 9. Northrop Grumman tarafından üretilen CVN-78 sınıfı uçak gemisi. Hükümet, önümüzdeki 10 yıl içinde teslim edilmek üzere 3 adet uçak gemisi siparişi verdi. ARGE, 4,6 milyar dolar. Birim fiyatı, 9,78 milyar dolar. Toplam maliyet, 34 milyar dolar. 10. Boeing tarafından üretilen P-8E Poseidon gözetleme ve denizaltı avlama uçağı. Ordu bu uçaklardan 122 adet sipariş etti. ARGE, 8,2 milyar dolar. Uçak başına fiyat, 206,5 milyon dolar. Toplam maliyet, 33 milyar dolar. 10. Droneları gönderin. Hedefli, dırvan, saldırıları, özellikle hedeflenen noktanın çok ötesinde yaralanmalara ve ölümlere neden olabilecek büyük miktardaki mühimmat göz önüne alındığında, masum siviller için tehlikeyi önemli ölçüde azaltır. John Brennan, CIA Direktörü. Bu küçük figürlerin koşuşturduğunu ve patlamanın gerçekleştiğini görebiliyordunuz, duman dağı aldığında ise geriye sadece moloz ve kömürleşmiş kalıntılar kalmıştı. Eski CIA görevlisi, 21 yaşındaki hava kuvvetleri Birinci sınıf Er Brandon Bryan, Nevada'daki bir ABD hava kuvvetleri üstünde penceresiz, klimalı metal bir kutuya girdi. Saçları tıraş edilmiş ve haki renkli bir uçuş tulumu giymiş olan Bryan, Dünyanın öbür ucundaki Afganistan üzerinde yavaşça uçan bir Predator insansız hava aracının kamerasından gelen canlı görüntüleri izlemek için parlayan video monitörlerinin önündeki yastıklı bir koltuğa oturdu. Yıl 2007'nin başlarıydı ve Brian, Predator insansız hava aracında lazer hedefleme sistemini kullanma işinde yeniydi. Yanında oturan pilotla birlikte monitörlerde, ABD birliklerinin Afgan isyancılar tarafından saldırıya uğradığı yerden çok uzak olmayan açık arazide yürüyen üç Afgan erkeği gördüler. Brian ve ortağına insansız hava aracının Hellfire füzelerinden birini Afganlara ateşleme emri verildi. 6 yıl sonra Brian ulusal kamu radyosuna o zaman gördüklerini anlattı. Hellfire füzesi Predator'dan ayrıldıktan ve ardından alev izi bırakarak ileri doğru fırladıktan saniyeler sonra Arkadaki adam, öndeki iki adama doğru koştu ve sonra füze isabet etti. Duman dağıldıktan sonra orada bir krater vardı. İnsanların vücut parçalarını görebiliyordunuz. Ama arkadan öne doğru koşan adamın sol bacağı dizin üstünden kopmuştu ve kan kaybından ölmesini izledim. Kan, kızılötesi ışınlarla izlediğimiz için hızla soğuyarak zeminin rengine büründü. Sonunda adamın öldüğü zeminin rengine büründüğünü gördüm. Brian daha sonra, öldürülmelerine yardım ettiği adamların Taliban savaşçısı mı yoksa kırsal Afgan erkeklerinin rutin olarak yaptığı gibi tüfek veya sopa taşıyan sıradan çobanlar mı olduğundan emin olmadığını söyledi. Brian, Predator mürettebatı olarak ilk saldırısından haftalar sonra, Afganistan'daki bir binaya füze nişan alma emrini yerine getirdi, ancak füze hedefe çarpmadan hemen önce küçük bir figürün hedefe doğru yürüdüğünü dehşetle izledi. Bir çocuğu öldürmüş olabileceği düşüncesiyle tiksilen Brian ve pilotu, saldırıyı emreden subaylara bir bilgisayar mesajı yazdılar, size bir çocuk gibi mi göründü? Cevap hayır oldu, o bir köpekti. Brian, 2011'de hava kuvvetlerinden ayrıldığında, aralarında az sayıda deneyimli insansız hava aracı operatörünün de bulunduğu filosuyla 1626 düşmanı öldürmekle kredit edilmişti. Brian, 6 yıl boyunca düşman olarak görev yapmasının kendisini travmatize ettiğini ve fiziksel olarak hasta ettiğini söyledi. Bu, Washington'un dünya çapında şüpheli teröristleri öldürmek için silahlı insansız hava araçları kullanmasından ortaya çıkan birçok korkunç hikayeden sadece biri. Bir zamanlar ABD hükümetinin kullanımını bile kabul etmeyeceği kadar gizli olan insansız hava araçları, avukatlar, İnsan hakları aktivistleri ve birçok kişi tarafından ciddi soruların odağı haline geldi. İnsansız hava araçları aynı zamanda Amerika'nın savaş makinesinin vazgeçilmez yeni bir unsuru oldu. 2001 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Afganistan, Pakistan, Yemen, Somali ve Libya'da teröristler ve isyancılarla mücadele etmek için insansız hava araçları kullanmaktadır. Bu uzaktan kumandalı savaş, hükümetleri askerleri sahaya sürmenin yurt içi ve yurt dışındaki siyasi maliyetlerinden kurtarabilir. Son yıllarda asker başına yıllık 1 milyon dolara mal olan asker konuşlandırmalarından daha ucuzdur. CIA direktörü John Brennan gibi yetkililer, insansız hava araçlarının kullanımını, Nevada veya Teksas'taki klimalı kontrol istasyonlarından uydu bağlantısıyla yürütülen, Amerikalıların kendilerini riske atmamasını sağlayan son derece temiz bir savaş biçimi olarak tanımlıyor. Brennan, Nisan 2012'de Woodrow Wilson Merkezi'nde yaptığı bir konuşmada insansız hava araçlarının yasallığını, etiğini, kullanımının mantığını ve onaylanma standartlarını savundu. Brennan, evet, yasalara tamamen uygun olarak ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik terörist saldırıları önlemek ve Amerikan hayatlarını kurtarmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, bazen uzaktan kumandalı uçaklar, genellikle kamuoyunda insansız hava araçları olarak adlandırılan araçlar kullanarak, belirli el kaide teröristlerine karşı hedefli saldırılar düzenliyor dedi. Brennan, hedefli saldırıların sadece askeri hedeflerin kasıtlı olarak hedef alınabileceği ve sivillerin kasıtlı olarak hedef alınmaktan korunduğu ilkesine uygun olduğunu söyledi. Ona göre insansız hava araçları akıllıca bir seçim, çünkü ABD personeline yönelik tehlikeyi önemli ölçüde azaltıyor, hatta tehlikeyi tamamen ortadan kaldırıyor. Dahası, insansız hava araçlarının özellikle hedeflenen alanın çok ötesinde yaralanmaya ve ölüme neden olabilecek büyük miktarda mühimmat düşünüldüğünde, masum sivillere yönelik tehlikeyi önemli ölçüde azalttığını belirtti. ABD askeri ve istihbarat güçleri için değerlerine rağmen, insansız hava araçlarının konuşlandırılması terörle mücadelede tartışmalı yeni bir aşamaya yol açtı. Gerçek şu ki, insansız hava araçlarıyla yapılan savaş, diğer savaş biçimleri kadar kanlı ve insanlık dışı olabilir, masum sivilleri ve düşmanları öldürebilir ve çoğu zaman saldırıların yakınındakileri radikalleştirebilir. Hedef alınan düşmanlar yok edildikçe, yenileri ortaya çıkar. Özellikle insansız hava araçlarının geleneksel askeri güçlere kıyasla çok daha gizli bir şekilde faaliyet gösterebilme yeteneği, demokratik bir toplumun onları izlemesini zorlaştırıyor. Brandon Bryan, bilinen bir savaşta üniformalı ordu için insansız hava araçları uçurmuş olsa da, bu uçaklar en az Amerika'nın gizli savaş için tercih ettiği silah kadar önemli hale geldi. CIA, Pakistan, Yemen ve Somali'de kamuoyunun gözünden uzak bir şekilde savaşan, adeta ikinci bir hava kuvveti haline geldi. Amerikan askerlerinin sahada yürüttüğü savaşlar asla bu şekilde izole edilemez. Haber medyası tarafından doğrudan ele alınabilirler. Binlerce Amerikan askeri savaşın görüntülerini evlerine getirir. Bu kamuoyu önündeki tanıklık, Amerika vatandaşlarını ve politika yapıcılarını savaşın maliyetleri ve ikinci zararları konusunda bilgilendirir. Ancak gizli insansız hava aracı savaşı, ilk 10 yılında, Amerikan tanıklarını Brandon Bryan gibi, bu maliyetleri bir video ekranının önünde oturarak karşılayan birkaç kişiye indirgedi. İnsansız hava araçlarının kullanımı, ülkemiz için şu konularda acı verici soruları gündeme getirdi. Sivil kayıplar, Amerika'nın en büyük gizli insansız hava aracı savaşının yaşandığı Pakistan'da, Amerikalı yetkililer, 2001 ila 2011 yılları arasında yaklaşık 2000 el-kaide ve müttefik İslamcı militanı ve 50'den az sivili öldüren hassas bir operasyondan bahsediyor. Daha da iyisi, ABD yetkilileri New York Times'a, Mayıs 2010 ile Ağustos 2011 arasında insansız hava araçlarının kusursuz bir sicile sahip olduğunu, 600 militanı öldürdüğünü ve tek bir sivili bile öldürmediğini söyledi. Ancak neredeyse her ayrıntılı açıklama bunun aksini söylüyor. Hem liberal hem de muhafazakar ABD araştırma gruplarından, Amerika'nın en iyi iki hukuk fakültesinden, Londra merkezli araştırmacı gazetecilik bürosundan, Yeni Amerika Vakfı'ndan ve kendi hükümetlerine gizlice rapor veren Pakistanlı yetkililerden elde edilen kanıtlar, insansız hava aracı kampanyasının yüzlerce sivili öldürdüğünü ve füzelerin evleri, arabaları veya insan topluluklarını uyarı vermeden yok etmesiyle milyonlarca sakini terörize ettiğini gösteriyor. Binlerce hedefli cinayetin yasallığı ve ahlakiliği, hükümet avukatlarının Beyaz Saray'a sunduğu gizli hukuki görüşlere göre, Amerikanın füze saldırıları, El-Kaide'nin 11 Eylül saldırılarının ardından meşru bir öz savunmadır. Adalet Bakanlığı'nın Şubat 2013'te nihayet kamuoyuna açıklanan notu, hükümetin insansız hava aracı saldırıları için yasal gerekçelerini ortaya koydu, ancak yasallık iddiası rahatsız edici taktiklerle zayıflatılıyor. İnsansız hava araçları, daha önceki füze saldırılarında hayatını kaybedenlerin kurtarma ekiplerine ve cenazelerine saldırdı. İnsansız hava aracı saldırıları bazen, gözetim altında oldukları ve sözde militanlarınkine benzer hareketler sergiledikleri görüldüğü için insanları öldürdü. Temmuz 2014'te insansız hava araçlarını dizginlemek başlıklı bir baş başyazıda New York Times, tüm bu gelişmiş teknolojiye rağmen, Hükümetin terörist tehdit olarak görülen insanları öldürmek için silahlı insansız hava araçları kullanmasında cevapsız kalan ciddi ahlaki ve hukuki sorular var diye belirtti. Hızlanan radikalleşme ve istikrarsızlaştırma, Amerika'nın insansız hava aracı, İHA, kampanyası, eski başkan George W., Bush döneminde, birkaç düzine el kaide liderini hedef alan bir avuç saldırıyla başladı. Kampanya, Başkan Obama döneminde Pakistan ve diğer yerlerde binlerce insanı hedef alan ve öldüren yüzlerce saldırıya dönüştü. Doğal olarak, hedef alınan bölgelerden gelen intikam arzusu da genişledi. Pakistan'da, Pakistan'ın şovunist Urduca yayın yapan basını ve ABD karşıtı militan gruplar tarafından büyütülen ve abartılan sivil ölü sayısı ve görüntüleri, militan protesto, yeni üyelerin işe alınması ve radikalleştirilmesi için bir araç haline geldi. Aynı durum Yemen'de de yaşandı ve İHA saldırıları, Pakistan ve Yemen hükümetlerinin ülkelerinin egemenliğini koruma konusundaki başarısızlıklarını vurgularken, ABD'nin istikrarlı, merkezci, sivil yönetime doğru yönlendirmek istediği topraklardaki ılımlı siyasi liderleri de zayıflatıyor. Gizli, robotik savaşın hüküm sürdüğü daha kanunsuz bir dünya, Amerika'nın uzaktan kumanda ile yürüttüğü gizli savaş, dünyanın gelecekteki çatışmaları nasıl ele alacağını şekillendirmeye yardımcı oluyor. Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi, GAO, 2012 yılında 75 ülkenin insansız hava aracı silah sistemleri geliştirmek için çalıştığını, bu sayının 2005 yılındaki sayının neredeyse iki katı olduğunu bildirdi. Çin, Hindistan, İsrail, İran, Rusya ve Türkiye, silahlı insansız hava araçlarına sahip ülkeler arasında yer alıyor. Bu arada, ABD Savunma Bakanlığı, günümüz insansız hava araçlarından daha yüksek derecede özellikliğe sahip yeni silahlar geliştirdiğini açıkladı, bu, Birleşmiş Milletler ve Bağımsız insan Hakları savunucularının uluslararası sözleşmeyle yasaklanması gerektiğini söylediği bir nesil robotik silaha doğru atılan bir adım. İnsansız hava aracı programının ekonomisi, maliyetler, hükümetin gizliliği nedeniyle belirsizdir. CIA'nın insansız hava aracı bütçesi gizlidir, ancak New York Times Ekim 2011'de Pentagon'un insansız hava aracı operasyonlarına yılda yaklaşık 5 milyar dolar harcadığını bildirmiştir. Bir insansız hava aracını uçurmak için yaklaşık 150 kişiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu, insansız hava aracının ve iletişim bağlantılarının bakımını yapanları ve tek bir saldırı için gereken saatlerce video ve radyo sinyalini inceleyen ve analiz edenleri içerir. Hava Kuvvetleri Kasım 2012'de, tanesi 12,5 milyon dolara mal olacak 10 yeni Reaper insansız hava aracı satın alacağını duyurdu. Gökyüzündeki Çim biçme makineleri İnsansız hava araçları yaklaşık 100 yıl öncesine dayanıyor ve onlarca yıldır askeri gözetleme amacıyla kullanılıyor. Bazılarının uçuş sırasında sürekli vızıldama sesi çıkarması nedeniyle drone olarak adlandırılıyorlar. Bazıları ilk modellerin gökyüzündeki çim biçme makinelerini andırdığını söylüyor. Teknolojideki ilerlemeler gözetleme dronlarının askeri kullanımının genişlemesine yardımcı oldu ancak yüzyılın başına kadar insansız hava araçlarından füze fırlatmayı mümkün kılan yeni teknoloji ortaya çıkmadı. Amerika Birleşik Devletleri, politika ilkeleri ve yasal kısıtlamalar nedeniyle bu yeni savaş aracını hemen kullanmaya başlamadı. New York ve Washington'a yapılan saldırılardan iki ay önce, Temmuz 2001'de, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Martin I.N.D.Y.K., İsrail hükümetinin şiddet yanlısı Filistinli militanlara karşı bu taktiği kullanmasını kınadı, Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, hedefli suikastlara karşı olduğunu açıkça belirtmiştir. Bunlar yargısız infazlardır ve biz bunu desteklemiyoruz. CIA, 1970'lerde 5 yabancı lidere yönelik komplolarıyla ilgili skandalların ardından bu tür suikastlardan uzaklaşmıştı. Bu komplolar arasında, Küba Devlet Başkanı Fidel Castro'nun en sevdiği şörkelli yüzme yerine patlayıcı bir deniz kabuğu yerleştirme planı da vardı. Başkan Gerald Ford, 1976'da CIA'nın siyasi suikastlar yapmasını yasaklayan bir başkanlık emri imzalamıştı. 11 Eylül saldırılarından sadece bir hafta önce, silahlı insansız hava araçlarının kullanımıyla ilgili bir toplantıda, CIA Direktörü George Tenet, CIA direktörünün böyle bir silahı ateşlemesinin korkunç bir hata olacağına inanıyordu. Bunun, kendi cesedi üzerinden bile olmayacağını söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül'den sonra bu fikirleri bir kenara bıraktı. Birkaç gün içinde Başkan George W., Bush, Seay'i, Usame Bin Laden ve destekçilerini öldürme izni vererek, CIA'nin öldürme yetkisine ilişkin 25 yıllık yasağı fiilen kaldırdı. Kongre, geniş kapsamlı askeri güç kullanma yetkilendirmesini, Authorization for Use of Military Force, kabul etti, bu da silahlı eylemler için fiilen açık çek anlamına geliyordu. İHA'ları gönderme zamanı gelmişti. Yeni kurallar, Amerika'nın savaş makinesine Orta Doğu ve diğer yerlerdeki şüpheli hedeflere insansız hava aracıyla füze fırlatma izni verdi. İki farklı insansız hava aracı programı hızla gelişti. Bir insansız hava aracı programı ABD ordusu tarafından yönetiliyor ve geleneksel savaşın bir uzantısı olarak tanımlanıyor. Haziran 2011'de New York Times, Pentagon'un 10 yıl öncesine kıyasla yaklaşık 7000 insansız hava aracına sahip olduğunu bildirdi. Temmuz 2012 itibariyle, hava kuvvetlerinin ABD genelinde 13 veya daha fazla üste konuşlandırılmış 1300'den fazla insansız hava aracı pilotu bulunuyordu. Bunlar arasında New York'taki Hancock Field Hava Ulusal Muhafız Üssü, Nevada'daki Kriç Hava Kuvvetleri Üssü ve New Mexico'daki Holomun Hava Kuvvetleri Üssü yer alıyordu. Diğer ABD İnsansız Hava Aracı Operasyonu ise, genellikle Pakistan, Somali ve Yemen'de gizli insansız hava aracı saldırıları düzenleyen CIA tarafından yönetilen gizli ve sınıflandırılmış programdır. 11 Eylül'den sadece 5 ay sonra, 4 Şubat 2002'de CIA, ordudan bağımsız olarak ilk bağımsız insansız hava aracıyla öldürme operasyonunu gerçekleştirdi. Ajansın insansız hava aracı operatörleri, Afganistan'ın doğusundaki Kost şehri yakınlarında 3 adam tespit etti. Adamlardan biri alışılmadık derecede uzundu ve CIA görevlileri Usame Bin Laden'i gördüklerine karar verdiler. Yanıldılar. Ajans bir füze ateşleyip adamları öldürdükten sonra, yerel halk onları ABD ve Afgan gazetecilere, yoksul Afganlar arasında yaygın bir meslek olan savaş alanından hurda metal toplamak için dışarı çıkmış köylüler olarak tanımladı. Brandon Bryant'ın Afganistan'da masum insanları kolayca öldüren bir hava kuvvetleri insansız hava aracı operasyonunu acı dolu bir şekilde anlatmasına rağmen, çok daha endişe verici olan insansız hava aracı savaşları, Gizli sahi saldırılarıdır. Ekim 2009'da The New Yorker dergisinde alıntı yapılan eski bir CIA görevlisi, bir monitörde canlı olarak görülen bir insansız hava aracı saldırısını hem hayranlık uyandırıcı hem de dehşet verici olarak tanımladı, bu küçük figürlerin koşuşturduğunu ve patlamanın gerçekleştiğini görebiliyordunuz ve duman dağı aldığında geriye sadece enkaz ve kömürleşmiş şeyler kalmıştı. 2004 yılından bu yana, CIA uzmanları Batı Pakistan'ın geniş bir bölgesinde Predator ve Reaper insansız hava araçlarını uçurarak, etnik Peştun kabilelerinin köylerinin bulunduğu engebeli dağlar ve çöllerin üzerinde daireler çizdiler. Pakistan, Afganistan ile olan bu sınır bölgesini tam olarak kontrol etmiyor ve yabancıların girişini yasaklıyor. Hem Pakistan ordusu hem de Taliban orada gazetecileri tehdit ediyor ve ne ABD hükümeti ne de bağımsız gözlemciler insansız hava aracı saldırılarının kayıplarını doğrudan sayabiliyor. Yemen'deki insansız hava aracı saldırıları da benzer şekilde, hükümet kontrolünün veya medya erişiminin az olduğu izole bölgelerde gerçekleşti. Bu CIA insansız hava aracı savaşları, El-Kaide'nin üst düzey komutanlarını ortadan kaldırmak için yapılan ara sıra saldırılarla küçük çaplı başladı. Bush yönetimi, Obama göreve gelmeden önceki 55 ay içinde Pakistan ve Yemen'de 52 saldırı gerçekleştirdi. Obama'nın ekibi bu savaşları 2010 yılında 132 saldırıya ve sonraki 2 yılda da yaklaşık 85 saldırıya kadar tırmandırdı, bu yoğunlaşma, masumlar da dahil olmak üzere öldürülenlerin sayısını katladı. Arizona Üniversitesi'nden Leyla Hudson ve meslektaşlarının kamuoyuna açıklanan kayıplar üzerine yaptığı bir çalışmada, Pakistan’da 2002 ila 2004 yılları arasındaki yavaş tempolu saldırıların belirlenen her yüksek değerli hedef için 5 veya 6 kişinin ölümüne neden olduğu tahmin ediliyor. 2010 yılına gelindiğinde, toplam 147 ölüme karşılık yalnızca bir yüksek değerli hedef öldürülüyordu. Ekim 2012’de Washington Post, CIA'nın Beyaz Sarayı, 30 ila 35 insansız hava aracından oluşan envanterine 10 adet daha insansız hava aracı eklenmesini onaylamaya çağırdığını ve ABD yetkililerinin bu adımın casusluk servisinin 10 yıldır süregelen paramiliter bir güce dönüşümünü uzatacağını söylediğini bildirdi. Gizli savaş alanlarının derin örtüsü, CIA direktörü Brennan gibi yetkililerin, İnsansız hava aracı kontrolörlerinin 100 kiloluk Hellfire füzelerini bir cerrahın neşteri gibi kullandığı savaşları yatıştırıcı bir şekilde anlatmasına yardımcı oldu, teknolojinin avantajıyla ve mesafenin güvenliğiyle bu uçağı uzaktan kullanan bir pilot, masum sivillerin varlığı da dahil olmak üzere hedef ve çevresi hakkında daha net bir resme sahip olabilir. Bu cerrahi hassasiyet, lazer gibi odaklanarak, El-Kaide teröriste adı verilen kanserli tümörü ortadan kaldırırken çevresindeki dokuya verilen hasarı sınırlama yeteneği, bu terörle mücadele aracını bu kadar önemli kılıyor. İHA programının gizliliği azaldıkça, etik, ahlaki ve hatta yasallık konusundaki endişeler Washington'a eylemlerini savunmaya zorladı. İHA programları tam olarak şeffaf değil, ancak eskiden bildiklerimizden daha fazlasını biliyoruz. Diğer şeylerin yanı sıra, Nobel Barış Ödülü sahibi, hukuk profesörü ve adil yargılama ilkesine dayalı bir ülkenin başkanı olan Barack Obama'nın bir öldürme listesi olduğunu öğrendik. Bu durum, Mayıs 2012'de New York Times'ın Obama'nın, Amerikan silahlı İHA'larıyla hedefli öldürmeleri onaylamada son sözü söylediğini ortaya çıkarmasıyla kamuoyuna yansıdı. Tepki anında geldi. New York Times'ın başyazısında bir başkan için çok fazla güç denildi. Pittsburgh Üniversitesi'nde profesör ve uluslararası ilişkiler merkezinde kıdemli araştırmacı olan Michael Brenner, World e post bloğunda şunları yazdı, Amerika'nın ahlaki liderliği yok oldu, kendi özgürlüklerimizi baltaladık, erkeksi olmayan bir şekilde paniğe kapıldık. Eleştirmenleri Obama'yı sık sık solcu ve hatta sosyalist olarak nitelendirse de, Başkan George W., Bush ile başlayan 11 Eylül sonrası savunma politikalarının çoğunu sürdürdü ve bazı durumlarda genişletti. Obama döneminde Bush dönemine göre daha fazla insansız hava aracı saldırısı gerçekleşti. Obama'nın militan yönü, Beyaz Saray'a seçildikten kısa bir süre sonra ortaya çıkmaya başladı. Mark Mazzetti, Ulusal Güvenlik hakkındaki kitabı Bıçağın Yolunda, Obama'nın ilk döneminin başlarında Beyaz Saray Durum Odası'nda yaşanan bir sahneyi anlatıyor. O zamanlar Genelkurmay Başkan Yardımcısı olan General James Cartwright, ABD'nin CIA'nın büyüyen silahlı insansız hava aracı filosu şeklinde neden ikinci bir hava kuvveti kurduğunu soruyor. Mazzetti, Obama'nın CIA istediğini elde eder şeklinde yanıt verdiğini aktarıyor. Nisan 2012'de The New York Times, bir köşe yazısında Obama'yı baş savaşçı olarak tanımladı ve onu son 10 yılların en askeri açıdan saldırgan Amerikan liderlerinden biri olarak nitelendirdi. Birçok kişi de Obama'nın teröristlere karşı savaşta yürütme yetkisini kullanmasını eleştirdi. Washington Post'tan Dana Milbank, 2013 tarihli bir köşe yazısında Obama'nın insansız hava aracı savaş programını yürütmenin yetkilerinin olağanüstü bir şekilde kullanılması olarak nitelendirdi. Bu yeni, gizli savaşta, seçilmemiş yetkililer, bir mahkemenin veya başka herhangi bir şeyin onayı olmadan, şüpheli teröristlerin hatta Amerikan vatandaşlarının, belki de ABD topraklarında öldürülmesini emrediyor. IHA programı, büyük ölçüde kamuoyunun gözünden kaçan başkanın imparatorluğunun en yeni parçasıdır. Yazar Gary Wills, 2009 yılında The New York Review of Books için yazdığı bir makalede, başkanlığın bu karanlık yönünü inceliyor ve sisteme yönelik sert bir eleştiri yöneltiyor. Amerikan askeri tarihine dayanan kökenlerini açıklıyor ve yürütme organında biriken güçlerin ivmesinin kolayca tersine çevrilemeyeceği, kontrol edilemeyeceği veya yavaşlatılamayacağı konusunda uyarıyor. İşte makalede karmaşık dev olarak adlandırılan şeyin yorumu. Bu, Bush yönetimi tarafından yaratılmadı. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Amerikanın tüm tarihi, yürütme organına doğru ataletsel bir güç transferine neden oldu nükleer silahların kullanımındaki tekel, başkomutan kültü, nükleer alarm ve üstünlüğü korumak için dünya çapındaki askeri üsler ağı, gizli istihbarat teşkilatları, tüm ulusal güvenlik devleti, sınıflandırma ve izin sistemleri, devlet sırlarının genişlemesi, kanıt ve bilgilerin saklanması, 2. Dünya Savaşı'nı soğuk savaşla ve soğuk savaşı, terörle savaşla birleştiren kalıcı olağanüstü hal, tüm bunlar, Ortadan kaldırma çabalarına boyun eğmeyebilecek geniş ve karmaşık bir yapı oluşturuyor. 68 yıl boyunca aralıksız savaş olağanüstü hal yetkileri, 1941 ila 2009, anormal olanı normal, anayasal kısıtlamayı ise yerleşik düzen haline getirdi. Bush tarafından başlatılan ve Obama tarafından genişletilen gizli insansız hava aracı saldırılarının bilzin anlattığı tabloya nasıl uyduğunu görmek kolaydır. CIA insansız hava aracı programı hakkındaki bilgiler sıkı bir şekilde korunmaktadır. Ancak çeşitli kar amacı gütmeyen kuruluşların çalışmaları sayesinde bazı gerçekler ortaya çıkmıştır. İngiltere merkezde araştırmacı gazetecilik bürosu, CIA insansız hava aracı saldırılarının yalnızca Pakistan'da 2629 ila 3461 kişiyi öldürdüğünü, Bunların 475 ila 891'inin sivil olduğunu tahmin etmektedir. Yeni Amerika Vakfı ise 1953 ila 3279 kişinin öldürüldüğünü, bunların 261 ila 305'inin sivil olduğunu tahmin etmektedir. Time dergisi, Şubat 2013'te bu rakamları bildirirken, CIA bu haberle ilgili yorum yapmayı reddetti diye özellikle belirtmiştir. CIA'nın Gizli Dırvan Operasyonu CIA'nın gizli insansız hava aracı programının nasıl yürüttüğüne dair en iyi açıklamalardan biri, Jane Mayer tarafından yazılan ve 2009 yılında The New Yorker'da yayımlanan bir makalede yer almıştır. Mayer'in de belirttiği gibi, Amerika'nın askeri insansız hava araçları Afganistan gibi bilinen savaş bölgelerinde faaliyet göstermektedir. CIA'nın insansız hava aracı programı ise savaş bölgelerinde değil, Pakistan ve dünyanın diğer ülkelerindeki terör şüphelilerini hedef almaktadır. İstihbarat görevlileri ve özel yükleniciler, CIA için Predator insansız hava araçlarını uçurmaktadır. CIA içinde insansız hava araçlarının kontrolü birkaç ekip arasında bölünmüş durumda. Bir grup pilot ve operatör, Afganistan ve Pakistan'daki gizli havaalanlarının yakınında kalkış ve inişleri yönetiyor. Drone'lar havalandıktan sonra Kontroller elektronik olarak Langley'deki Washington, DC dışındaki CIA genel merkezi, bir grup, uzaktan kumanda operatörüne devrediliyor. Video oyun kumandalarına benzeyen joystickler kullanan ve geleneksel uçuş eğitimine ihtiyaç duymayan uzaktan kumanda operatörleri, istihbarat görevlilerinin yanında oturarak büyük düz ekran monitörlerde Dırvan kamerasından gelen canlı video görüntüsünü izliyor. Mayer'e göre, Lengley'deki operatörler uçağı döndürebilir, aşağıdaki manzaraya yakınlaştırabilir ve bir hedefe kilitlenip kilitlenmeyeceğine karar verebilirler. Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından Lengley'e gönderilen ek, sinyal, istihbaratı akışı, bir hedefin doğru bir şekilde tanımlandığını doğrulamak için elektronik araçlar sağlar. Beyaz Saray, tetikleme yetkisini terörle mücadele merkezi başkanı da dahil olmak üzere CIA yetkililerine devretti. Mayer'e göre, kimliği kamuoyundan gizli kalıyor çünkü ajans onu gizli görevde tutuyor. İnsansız hava araçlarıyla yapılan katliamlar konusunda patlak veren şiddetli tartışmada, ABD hükümeti Amerikalıların güvenliğini sağlamak için yasalara ve ahlaki normlara uygun hareket ettiğini savunuyor. Eleştirmenler ise böyle düşünmüyor. New York Üniversitesi Hukuk Fakültesinde insan Hakları Avukatı olan Hina Shamsi, Bunlar devlet tarafından gerçekleştirilen hedefli uluslararası katliamlardır diyor. 2010 tarihli uygun öldürme başlıklı bir raporda, İHA operatörlerinin kendileri hiçbir tehlike altında değil, sadece ekrandaki noktalara ateş ediyorlar, sonra da kontrolü başkası devralırken öğle yemeği molası veriyorlar denilmişti. Raporda, bir İsrail askeri sözcüsünün şu sözlerine yer verilmişti, İHA bilgisayarının öldürülmesi durumunda üzülecek bir ailesi yok, bu yüzden her şey yolunda. Time dergisi bu çatışmayı şu şekilde özetledi, ABD, 20. yüzyılın savaş ahlak kurallarını, insanları öldürmek için diğer ülkelere uçan robotlar gönderme pratiğine uyarlamakta zorlanıyor gibi görünüyor. İnsansız hava araçlarının, Amerikalıların bunları yasal ve etik olarak nasıl kullanacaklarını anlama yeteneklerinden daha hızlı geliştiği anlaşılıyor. İnsansız hava araçlarının faaliyetlerine yönelik tepkiler, 2013 yılının başlarında Başkan Obama'nın, biyografi yazarı Paula Broadhurst ile ilişkisini itiraf ettikten sonra istifa eden David Petraeus'un yerine John Brennan'ı CIA başkanlığına atamasıyla doruk noktasına ulaştı. Brennan, Başkan Obama'nın baş terörle mücadele danışmanı ve hükümetin öldürülecekler listesinin baş koordinatörüydü. Brennan'ın onay oturumları başlamadan hemen önce, New York Times, Suudi Arabistan'daki gizli bir ABD üstünden insansız hava aracı saldırıları düzenlendiğini bildirdi. Haberi ilk ortaya çıkaran muhabir Scott Shane, NPR'ye verdiği demeçte, en ilginç unsurun savaş halinde olmadığımız ülkelerde şüpheli teröristleri öldürmek için yeni bir askeri teknolojiyi nasıl kullandığımız, bunun nasıl gittiği, uzun vadeli sonuçlarının neler olduğu olduğunu söyledi. Belki de gelecekte terörizmin ötesinde birçok sorunla bu şekilde mi başa çıkacağız? Diye ekledi. Bu ortamda, özgürlükçü ve Kentucky Cumhuriyetçi Senatörü Rand Paul, 5 Mart 2013 Salı günü Senato kürsüsüne çıkarak Brennan'ın adaylığını engellemek için gece yarısını geçen 13 saatlik bir konuşma yaptı. Paul'u en çok rahatsız eden şey, Yemen'de Amerikalı Anwar Al-Evlaki'nin insansız hava aracıyla öldürülmesi ve Amerikan hükümetinin ABD'deki Amerikalıları öldürmek için insansız hava araçları kullanma olasılığıydı. Paul, başkanın kasten masum insanları öldüreceğini sanmıyorum, dedi. Bahsettiğim gibi bir kafeye veya restorana Hellfire füzesi atacağını gerçekten sanmıyorum. Ama bunu yapmayacağını söylememesi beni rahatsız ediyor. Bu adaylığın cevapsız kalmasına izin vermek bizim için büyük bir hata. Paul ayrıca, 2007'deki Barack Obama'nın eğer senatoda olsaydı, bu insansız hava aracı saldırı programına karşı benimle birlikte tartışacağını düşündüğünü söyledi. Bir zamanlar savunduğu şeylerden ne kadar değiştiği beni şaşırtıyor ve hayal kırıklığına uğratıyor. Hem sol hem de sağ kanat Pol'ün uzun konuşmasını kutladı, ancak Brennan yeterli oyu alarak görevden ayrıldı ve 6 Mart 2013'te onaylandı. İnsansız Hava Araçları ve Brennan'ın insansız Hava Aracı programındaki rolüyle ilgili gerilim giderek arttı. 22 Mayıs 2013'te Başsavcı Eric Holder, Kongre'ye gönderdiği bir mektupta, el evlakiye ek olarak 3 Amerikalı'nın daha ABD insansız hava aracı saldırılarında öldürüldüğünü açıkladı. Bu bilgi daha önce gizli tutulmuştu. Ertesi gün, Başkan Obama ulusa sesleniş konuşmasında, ABD'nin insansız hava araçları kullanarak el kaide ve bağlantılı güçlere karşı gerçekleştirdiği ölümcül, hedefli eylemden bahsetti. Bu yeni teknoloji, kimin hedef alındığı ve neden hedef alındığı, Sivil kayıplar ve yeni düşmanlar yaratma riski, bu tür saldırıların ABD ve uluslararası hukuk kapsamındaki yasallığı, hesap verebilirlik ve ahlak konularında derin soruları gündeme getiriyor. Başkan daha sonra insansız hava aracı programını savundu. Öncelikle, eylemlerimiz etkili, dedi ve onlarca yüksek vasıflı el kaide komutanı, eğitmeni, bomba yapımcısı ve operasyon görevlisinin savaş alanından uzaklaştırıldığını belirtti. Amerika'nın eylemlerinin yasal olduğunu ve sivil kayıpları önlemek için özen gösterildiğini savundu. Başka bir deyişle, bize kendisine ve komuta ettiği savaş makinesine güvenmemizi istiyor. Peki Obama'ya ve yönetimine inanabilir miyiz? Beklenmedik sonuçlar, hedefli öldürme amacıyla silahlı insansız hava araçlarının kullanılmasının en rahatsız edici yönlerinden biri, istenmeyen sonuçlar yasasıdır. Yanlış zamanda yanlış yerde bulunan sayısız sivil, silahlı insansız hava aracı saldırıları sonucu hayatını kaybetti. Hükümet insansız hava aracı faaliyetlerinin ayrıntılarını açıklamadığı için yanlışlıkla öldürülen insan sayısı bilinmiyor. Ancak yanlışlıkla veya kasıtlı olarak öldürülen insanların ailelerinin, akrabalarının ve komşularının Amerika'nın ülkelerine silahlı insansız hava araçlarıyla girip insanlarını hedef alarak öldürmesinden dolayı öfkeli olduklarını biliyoruz. Bazı akademisyenler, bu durumun, üst düzey liderleri ortadan kaldırılırken bile el kaidenin üye sayısını artırmaya yardımcı olduğunu söylüyor. Yemen'de görev yapmış ve şu anda Princeton Üniversitesi'nde bulunan Fulbright Bursiyeri Gregory Johnson, PBS Nüşora şunları açıkladı, ABD'nin gerçekleştirdiği bu saldırıların hepsi başarılı olmuyor. Yani bazı hatalı saldırılar var, sivilleri öldüren saldırılar var, kadınları ve çocukları öldüren saldırılar var, Yemen'de insanları öldürdüğünüzde, bunlar aileleri olan, klanları olan, aşiretleri olan insanlar. Ve gördüğümüz şey şu ki, Amerika Birleşik Devletleri belirli bir kişiyi el kaide üyesi olarak gördüğü için hedef alabiliyor. Ama sahada olan şey, o kişinin bir aşiret üyesi olarak savunulması. Bu yüzden insanla el kaideye akın ediyor, mutlaka el kaidenin ideolojisini paylaştıkları için değil, sadece insansız hava aracı veya hava saldırısında öldürülen aşiret üyelerinin intikamını almak için. Johnson'ın belirttiğine göre, sonuç olarak El-Kaide'nin Arap Yarımadası kolu, ABD Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, Aralık 2009'da 2 ila 300 kişiden oluşan bir gruptan 2013'te birkaç bin savaşçıya ulaşarak 4 yıldan kısa bir sürede büyüdü. Yemen'de eğitilen savaşçılardan biri de, 23 yaşında olan Ömer Abdulmutayab'dı. Abdulmutayab, 25 Aralık 2009'da iç çamaşırına dikilmiş bir bombayla Detroit'e giden bir Northwest Airlines uçağına bindi. Bomba patlamadı, Abdulmutayyap mahkum edildi ve şu anda hapiste. İnsansız hava araçları teröristlere karşı Amerika'nın tercih ettiği silah haline gelirken, avantajları ve dezavantajları hakkındaki sorular da devam ediyor. Haziran 2014'te manşetlere çıkan olumsuz bir yönü ise Washington Post'ta yer alan, 2001'den beri dünya çapında 400'den fazla insansız hava aracının büyük kazalarda düştüğüne dair rapordu. Posta göre, Ocak 2010'da Afganistan'ın Kandahar kenti yakınlarında, pilotun uçağı ters uçurduğunun farkında olmaması nedeniyle 3,8 milyon dolarlık bir Predator insansız hava aracı Hellfire füzesiyle birlikte krater oluşturdu. Aynı yılın ilerleyen aylarında, pilotun kumanda kolundaki yanlış kırmızı düğmeye bastığını fark etmemesi sonucu, başka bir silahlı Predator insansız hava aracı da yakınlarda düştü ve uçak kontrolden çıktı. Başka bir olayda ise, deneyimsiz bir askeri yüklenici, hava kuvvetlerine ait bir insansız hava aracını uzaktan kumandalarla uçururken bir dizi hata yaptı ve bu hatalar, aracın kalkıştan birkaç dakika sonra düşmesiyle sonuçlandı. Gizli bir casusluk görevinde olan Rieper insansız hava aracı, Somali'nin doğusunda, Hint okyanusundaki bir adada bulunan sivil bir tesis olan Seyşeller Uluslararası Havalimanı'nın kenarına indi. Bu kötü haber, iyi haber ise Rieper'ın füze ile donatılmamış olması. Bazen insansız hava araçları kontrolden çıkar, bu terim, insansız hava aracının uzaktan kontrolünün kaybedilmesi durumunda kullanılır. Eylül 2009'da Hava Kuvvetleri, silahlı bir insansız hava aracının kontrolünü kaybetti ve Afganistan üzerinde onu düşürmek zorunda kaldı. Peki, insansız hava aracı saldırılarına maruz kalmamız sonucunda ne kadar daha güvendeyiz? Amerika Birleşik Devletleri, hedefli suikast girişimlerinin kapsamını ve sınırlarını netleştirmek için çabalarken, tahminen 75 ülkede insansız hava araçları kullanılıyor veya geliştiriliyor. Düşmanlarımızın, karşı çıktıkları insanları hedef almak için silahlı insansız hava araçlarını şehirlerimize gönderebilecekleri zaman gelecek mi? Kimyasal ve nükleer silahlar için uluslararası kurallar geliştirildiği gibi, insansız hava araçlarının kullanımını düzenlemek için de açık uluslararası kurallara ihtiyaç var, başlamak için çok geç değil. Hava kuvvetlerinden emekli olan ve hayatını daha mutlu bir yöne çevirmeye çalışan Brandon Bryan için, İnsansız hava araçlarıyla ilgili sorun, hükümetin teknik kapasitesini genişletmelerinde değil, gizlilikte yatıyor. 2013 yılında GQ dergisine verdiği bir röportajda, küçük bir grup insanın bunların nasıl kullanılacağına karar vermesi mümkün değil, demişti. Şeffaflık olmalı, insanlar bunların nasıl kullanıldığını bilmeli ki sorumlu bir şekilde kullanılsınlar. 11. Medya, Savaş için Destekçiler o olayı bu kadar abartmalarına inanamadım. Savaşı anlatma biçimleri tam bir erkek dergisinden fırlamış gibiydi. Bize sadece güvertede çıplak kadınların koşuşturması yetecekti. James Stankevitz, USS Maddox mürettebat üyesi, Tonin Körfezi. Son yarım yüzyılda, Amerika'nın ana akım medyası, büyük dış politika krizleri zamanlarında gerçeği araştırmak ve haberleştirmek konusunda defalarca başarısız oldu. Büyük haber kuruluşlarımız, eleştirel düşünmeden resmi hükümet açıklamalarını kabul etti ve bunları kamuoyuna gerçekmiş gibi aktardı. Medya, çok sık olarak siyasi amaçlı hükümet propagandasının sözcüsü oldu. Medyanın başarısızlıkları, kısmen Şahin kamuoyu tutumlarını teşvik eden siyasi mitlerin yaratılmasına yardımcı olarak, Amerika'nın savaş makinesinin kamuoyunun anlayışından uzak bir şekilde büyümesine ve gelişmesine olanak sağlamıştır. Bu mitler genellikle siyasi kültürümüzün derinliklerine yerleşir ve gerçek ortaya çıktıktan çok sonra bile kamuoyunda kabul görmeye devam eder. Haber medyası veya bireysel muhabirler, gerçeğe çok yaklaşan ve resmi görüşlerle çelişen haberler yayınladığında, hükümet misilleme yapabilir. Tipik olarak, resmi görüşün ötesine geçmeye çalışan bir muhabir, kaynaklarının aniden kuruduğunu görür. Bazen hükümet, muhabirin üstünden atlayarak editörlere veya şirket yöneticilerine başvurur. Başkan Kennedy, 1960'ların başlarında David Halberstam'ın Vietnam hakkındaki haberlerinden o kadar memnun değildi ki, New York Times'ı Halberstam'ı başka bir yere transfer etmeye zorladı. Times reddetti. 1971'de Başkan Nixon yönetimi, Times ve Washington Post'un Pentagon belgelerini, yani Amerika'nın Vietnam'daki müdahalesinin gizli savunma bakanlığı tarihini yayınlamasını engellemek için mahkemeye başvurdu. Nixon davayı kaybetti. 30 Haziran 1971'de yüksek mahkeme, 6 ila 3 oyla gazeteler lehine karar vererek, hükümetin önleyici sansür uygulamasını yasakladı. Nixon'ın ekibi ayrıca Watergate skandalı ile ilgili haberleri nedeniyle Washington Post ve CBS'ye saldırdı ve şirketlerin televizyon istasyonları işletmek için sahip oldukları federal lisanslarını iptal etmekle tehdit etti. Başsavcı John Mitchell, Washington Post muhabiri Carl Bernstein'e Watergate haberiyle ilgili olarak "Katie Graham, eğer bu yayınlanırsa göğsü büyük bir çamaşır makinesine sıkışacak" diye bağırdı. Washington Post haberi yayınladı ve yayıncı Graham, otobiyografisinde bu tehdidi anlattı. Olumsuz haberlerin önüne geçmek için hükümet, haberleri kendi lehine çevirmek amacıyla her yıl 1 milyar dolardan fazla bütçeyle devasa bir halkla ilişkiler programı yürütüyor. Hükümet, kendi görüşlerini desteklemek ve eylemlerini örtbas etmek için yalan söylemeye bile hazır. Son yıllarda Obama yönetimi, ulusal güvenliği koruma bahanesiyle, hükümet sırlarını ifşa eden gazetecileri hedef almayı artırdı. Hükümetin haberi kontrol etme çabasının gerekçesi neredeyse her zaman budur. 2012'de Associated Press'in bir terör komplosuyla ilgili haberi sonrasında, Obama'nın Adalet Bakanlığı, bilgiyi sızdıran kişiyi tespit etme çabasıyla en az 100 apartmanı muhabirinin telefon görüşmelerinin kayıtlarını gizlice ele geçirdi. Bakanlık, bir Fox News muhabirinin e-posta kayıtlarını ele geçirdi ve Kuzey Kore hakkında bir hükümet danışmanı tarafından sızdırılan istihbarat bilgilerini yayınlamasının ardından onu olası bir suç ortağı olarak adlandırdı. Üçüncü bir olayda ise hükümet, New York Times muhabiri James Ryzen'ı başarısız bir CIA operasyonu hakkındaki kaynakları hakkında ifade vermeye zorlamaya çalıştı. Ocak 2015'te Adalet Bakanlığı, Ryzen'ın ifade vermesi için çıkardığı celbi geri çekti ve 7 yıllık bir hukuk mücadelesi sona erdi. Bu baskılara rağmen, medyanın gerçeği ortaya çıkarmak için elinden gelenin en iyisini yapma sorumluluğu vardır. Ne yazık ki, medya son yarım yüzyılın en önemli dış politika eylemlerinden bazılarında bunu başaramadı. Medyanın nasıl başarısız olduğunu anlamanın bir yolu, birkaç vakayı ayrıntılı olarak incelemektir. 1962'deki Küba füze krizine, 1964'teki Vietnam'daki Tonin Körfezi olayına ve 2003 ila 2011 Irak Savaşı'na bakalım. 1962 Küba füze krizi 14 Ekim 1962'de bir ABD casus uçağının Küba'da yapım aşamasındaki Sovyet nükleer füze üslerini fotoğraflamasıyla, iki süper güç dünyayı nükleer savaşın eşiğine getiren bir çatışmaya sürüklendi. Yarım yüzyıl sonra bile, birçok Amerikalı, Başkan John F., Kennedy ve yardımcıları tarafından kurgulanan Küba füze krizi tarihine inanmaya devam ediyor. Onların anlatımına göre, cesur genç bir başkan, Askeri güç kullanarak komünist bir diktatörle karşı karşıya geldi ve onu Küba füzelerini geri çekmeye zorlayarak dünyayı nükleer savaştan kurtardı. Sorun şu, bu doğru değil. Gerçek şu ki, tecrübesiz, genç bir başkan Küba'daki Sovyet askeri yığılması karşısında hazırlıksız yakalandı, Sovyet lideri Nikita Kuruşçev'in Amerika Birleşik Devletleri'nin adayı işgal etmeyi planladığına inandığını fark edemedi ve ardından neredeyse nükleer savaşa sürüklendi. Kennedy'nin konuşmaları ve ekibinin Amerikan haberlerini yönetme biçimi, askeri gücün kararlı kullanımı ve tehdidinin Kuruşçev'i geri çekilmeye zorladığı mesajını verdi. Ancak gerçekte Kennedy, Kuruşçev ile gizli bir uzlaşma sağlamış ve Sovyet liderinin Türkiye'den Amerikan nükleer başlıklı füzelerinin kaldırılması talebini kabul etmişti. Bu gizli taviz, Kennedy'nin Küba'yı işgal etmeyeceğine dair kamuoyuna yaptığı açıklamayla birlikte krizi çözmüştü. Kennedy, anlaşmanın gizli tutulmasında ısrar etti çünkü özellikle birkaç gün içinde kongre seçimleri yapılacağı için, Komünizme veya Küba'ya karşı siyasi olarak zayıf görünmeyi göze alamazdı. Amerika'nın ana akım medyası televizyon kanalları, büyük gazeteler ve dergiler Kennedy'nin siyasi amaçlı aklama girişimini kabul etti ve bunun ötesinde bir araştırma yapmadı. Bunu yaparak medya, krizle ilgili siyasi bir mitolojinin oluşmasına katkıda bulundu, bu da ABD dış politikasının militarizasyonuna ve ülkenin felaketle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na sürüklenmesine yol açtı. 16 Ekim 1962'de Kennedy, ulusa seslenmek için üç büyük televizyon kanalından yayın süresi istedi. Füze kriziyle ilgili haberi günlerce Amerika'yı ve medyasını etkisi altına aldı. Ancak Kuruşşev füzeleri geri çektiğinde ve haftalarca sonra bile, Kennedy yönetimi kamuoyuna anlaşmaya nasıl varıldığına dair hiçbir ayrıntı vermedi. Aralık 1962'nin başlarında, Beyaz Saray, o dönemde 6,5 milyon tirajıyla ülkenin önde gelen genel yayın dergilerinden biri olan Saturday Evening Post'ta kendi versiyonunu yayınladı. Kennedy'nin ekibi, iç yüzünü anlatmak için yönetim üyeleriyle röportaj yapmaları için iki muhabiri davet etti. Muhabirler özenle seçilmişti. Bunlardan biri, Kennedy ailesinin uzun süredir dostu olan ve Jackie, Jackie ile tanıştıran Charles Bartlett'ti, Bartlett, Chattanoa Times'ın Washington bürosunu tek başına yönetiyordu. Diğeri ise Saturday Evening Post köşe yazarı Stewart Olsop'tu, Olsop, önde gelen bir köşe yazarı ve Kennedy'nin dostu ve destekçisi olan Joe Olsop'un kardeşiydi. Yazdıkları makale büyük yankı uyandırdı. Derginin kapağında Dışişleri Bakanı Dean Ruskun artık meşhur olan şu sözü yer alıyordu, göz göze geldik ve sanırım karşıdaki kişi sadece göz kırptı. Bu, yönetimin inşa etmek istediği efsaneyi mükemmel bir şekilde özetliyordu. Hikayenin teması, Kuruşçev'in Amerikan askeri baskısı altında geri adım attığıydı. Adını hiç vermediği Kennedy yardımcılarından alıntı yapan makale, başkanı soğukkanlı ve ustaca, sabırla kuruşçevi köşeye sıkıştırıp büyük bir zafer kazanan biri olarak tasvir ediyordu. Makale, Kennedy'nin imajını parlatmak için anekdotlar sunuyordu, başkan bir iki kez küçük meselelerde öfkesini kaybetti. Ama asla soğukkanlılığını kaybetmedi, diye bir yardımcısının sözleri aktarılıyordu. Yazarlar onaylayarak şunları ekledi, iki büyük nükleer güç karşı karşıya geldiğinde, bir başkanın soğukkanlılığı en önemli faktördür. Hikaye, ABD'nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi Adlai Stevenson'ı, Türkiye'deki ABD füzelerini Küba'daki Sovyet füzeleriyle takas etmeyi önerdiği için Münih Antlaşması isteyen zayıf bir kişi olarak tasvir ediyordu. Stevenson'a yöneltilen en ağır suçlama, askeri eylem alternatifine siyasi müzakereyi tercih etmesiydi. İşin ironik yanı, Kennedy kardeşlerin krizi tam olarak Stevenson'ın önerdiği şeyi yaparak ve gizlice çözmüş olmalarıydı. ABD'nin önde gelen televizyon kanalları ve gazeteleri, Saturday Evening Post'ta dramatize edilen Beyaz Saray mitolojisini asla araştırmak veya sorgulamak istemedi. Aksine, haber medyası Kennedy'nin yardımcılarının krizi, Komünist güçle mücadelede askeri gücün etkili kullanımına bir örnek olarak göstermelerine yardımcı oldu. Krizden birkaç hafta sonra Amerika'nın Jupiter füzelerinin Türkiye'den çekilmesi açıklandığında, bazı şüpheci milletvekilleri gizli bir anlaşma olup olmadığını sordu, ancak haber kuruluşları bu kritik soruyu irdelemedi. Ocak 1963'te Cumhuriyetçi Senatör Burke Hickenlooper, Dışişleri Bakanı Rusktan Jupiter füzelerinin kaldırılmasının füze krizi çözümüyle hiçbir şekilde, doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı olmadığını teyit etmesini istedi. Rusk, doğru efendim diye yanıtladı. Rusk, aslında Robert Kennedy'nin anlaşmayı sağlamak için Rus diplomat Anatoly Dobrin'in ile görüşmesini önermişti. Savunma Bakanı Robert McNamara'ya Mississippi Senatörü John Stannis tarafından iki füze geri çekme işleminin birbiriyle bağlantılı olup olmadığı soruldu, M.C. Namara, kesinlikle hayır, dedi. Sovyet hükümeti bu konuyu gündeme getirdi, ancak başkan bunu tartışmayı kesinlikle reddetti. Haber medyasının krizi ele almadaki başarısızlıkları çok geniş kapsamlıydı. Ana Akım Haber Kuruluşları Türkiye, İtalya ve Büyük Britanya'daki ABD füzelerinin varlığından hiç bahsedilmedi, oysa bunlar Küba'daki Sovyet füzelerine stratejik bir paralellik oluşturuyordu. Kennedy'nin Sovyetlerin füzelerin savunma amaçlı değil, doğası gereği saldırı amaçlı olduğuna dair açıklamasını kabul etti. Yönetim yetkililerinin gazetecilerle yaptıkları gizli görüşmelerde Sovyetlerin Berlin'deki Amerikan güçlerini tehdit ettiği ve Amerika Birleşik Devletleri'ni eski Alman başkentini Sovyet bloğuna bırakmaya zorlamaya çalıştığı yönündeki iddialarını kabul ettim. Sovyetlerin Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik tehdidini abarttı. New York Times 27 Ekim 1962 tarihli ön sayfasında Sovyet eyleminin ilk buruş yeteneği yaratmış olabileceğini yani Sovyetlerin Amerika'nın karşılık vermesinden önce tüm Amerikan nükleer cephaneliğini yok etmesine olanak sağlayacak bir nükleer silah üstünlüğüne sahip olabileceğini yazdı. Bu, ABD kuvvetlerinin o dönemde Sovyet cephaneliğinden çok daha üstün olması nedeniyle kesinlikle mümkün değildi. Krizin başlamasına ara seçimlere sadece 3 hafta kala bile, yönetimin kriz yönetiminde siyasi mülahazaların rol oynamış olabileceği hiçbir zaman öne sürülmedi. Yaz ve sonbahar aylarındaki siyasi anketler, Kennedy ve demokratların Küba meselesinde seçmenler arasında en büyük onaylamama oranına sahip olduğunu göstermişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllardır Küba lideri Fidel Castro'nun komünist hükümetini sabote etmeye çalıştığından, hatta Castro'ya suikast düzenlemeyi planladığından habersizdiler. Washington'daki Amerikan Üniversitesi'nde siyaset bilimci olan William Leo Grant, Olaydan sonraki yıllarda medyanın performansını inceledi ve şöyle yazdı, basın, füze krizine Kennedy yönetimindeki politika yapıcılarla aynı soğuk savaş dünya görüşüyle yaklaştı ve olayları ve konuları yönetimin tasvir ettiği şekilde çerçeveledi. Basın, yönetim sözcülerinin kamuoyu önünde ve özel olarak öne sürdüğü temel varsayımları ve argümanları neredeyse hiç sorgulamadı. Basın bağımsız bir yargı sergilemedi ve yönetim pozisyonundan farklı düşünenlerin görüşlerini ciddiye almadı. Kennedy'nin 22 Kasım 1963'teki suikastından sonra, Kennedy'nin yakın çevresi efsaneyi güçlendirmek için ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Yardımcı olanlar arasında JFK'nin konuşma yazarı ve sırdaşı Ted Sorensen de vardı. Bir diğeri ise Kennedy'nin beyaz saray kadrosuna aldığı tarihçi Arthur Schlesinger Jr. idi. Schlesinger, 1965'te yayınlanan "Bin Gün" adlı kitabında, Kennedy'nin krizi yönetme biçimini şu şekilde etkileyici bir dille anlattı: "Tüm dünyaya, iktidarın sorumlu bir şekilde yönetilmesinde eşi benzeri olmayan bir Amerikan liderliğinin olgunlaşmasını gösterdi." Dahası, bu sertlik ve itidalin, irade, cesaret ve bilgeliğin, o kadar zekice kontrol edilmiş, o kadar eşsiz bir şekilde ayarlanmış birleşimi dünyayı büyüledi. Başkanın kardeşi Robert Kennedy, krizden birkaç yıl sonra, 1969'da yayımlanan 13 Gün adlı kitabında gizli anlaşmayla ilgili sırları ifşa etmeye karar verdi. Robert Kennedy'nin 1968'de suikasta uğramasının ardından Kennedy ailesi, kitabı düzenlemesi için Ted Sorensen'ı görevlendirdi. Sorensen, Robert Kennedy'nin Dobrin'in ile yaptığı ve füze takası anlaşmasının yapıldığı görüşme hakkında yazdıklarını keşfetti. Sırrı saklama taahhüdüne sadık kalan Sorensen, bu sahneyi kitaptan çıkardı. Sorensen, bu silme işlemini 1989 yılına kadar kamuoyuna açıklamadı ve bunu da ancak Soğuk Savaş'ın son yıllarında Moskova'da düzenlenen bir konferansta Dobrynin'in doğrudan teşvikiyle yaptı. Bu arada Schillzinger, Robert Kennedy'nin anılarında gizli anlaşmayı keşfetti, Kennedy ailesi, Robert Kennedy öldürüldükten sonra Schillzinger'den bu anıları düzenlemesini istemişti. Şaşkına dönen Schillzinger, Bulgusunu krizden 16 yıl sonra, 1978'de yayınlanan Robert Kennedy ve Zamanı adlı anı kitabının önsözünde bildirdi. Küba füze krizi ve Robert Kennedy'nin nükleer savaşı önlemek için yaptığı gizli görüşmeler hakkındaki bazı dosyalar, krizin 50. yıl dönümünde, Ekim 2012'de gizlilikten çıkarıldı. Ancak yine de olayın tamamını bilmiyoruz. Özetle, gizli anlaşmayı 1978'e kadar öğrenemedik. 1962 anlaşmasının ayrıntılarını ise Sovyetler Birliği'nin 1991'de çöküşünden sonra, tarihçiler Dobrynin'in telgrafının tam metnini Sovyet kayıtlarında bulana kadar öğrenemedik. Anlaşmanın Amerikan versiyonunun ayrıntıları ise hala eksik. Küba füze krizi ile ilgili haberlerde, Haber kuruluşları Başkan Kennedy'nin Sovyetler Birliği'nin Küba'da hiçbir provokasyon olmaksızın saldırgan bir eylemde bulunduğu iddiasını kabul etti. Aslında, Sovyet lideri Kuruşçev en az iki önemli ABD politikasından dolayı kendini kışkırtılmış hissetmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Sovyet sınırlarının hemen dışına konuşlandırılmış bazı füzelerle birlikte, son derece üstün bir nükleer füze gücü inşa etmesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Sovyetler Birliği'nin müttefiki Küba'ya yönelik saldırıları. Amerika Birleşik Devletleri, 1961'de Domuz Körfezi'nde göçmen vekilleriyle bir işgal girişiminde bulunmakla kalmamış, Kennedy daha sonra CIA'ye 1962'de daha büyük bir saldırı programı düzenleme talimatı vermişti. Kuruşçev, çok gerçek olan Amerikan nükleer üstünlüğünden derinden endişe duyuyordu. Büyük Britanya ve İtalya'daki Amerikan füze üslerinden ve özellikle Eisenhower yönetimi döneminde planlanan ancak Kennedy yönetimi döneminde kurulan Türkiye'deki ABD üssünden endişeleniyordu. Hepsinin Moskova'ya ulaşabilecek füzeleri vardı. Koruşçev'in ABD gücüne karşı koyacak benzer bir yeteneği yoktu ve bu dengesizliği düzeltmek için cesur bir adım atmaya karar verdi. 1965 yılında Rand Corporation tarafından hükümet destekli bir çalışma şu sonuca vardı, Küba'ya stratejik füzelerin yerleştirilmesinin temel nedeni, Sovyet liderinin ABD'nin mevcut büyük stratejik üstünlüğünü aşma arzusuydu. Füze krizi sırasında Dışişleri Bakanlığı istihbaratının hızlı ve enerjik başkanı olan Roger Heisman, o zamandan beri Sovyet kararının bir dizi soruna çözüm gibi göründüğünü yazdı, ABD'nin genel stratejik üstünlüğü ve, tersine çevrilmiş füze açığı, Çin-Sovyet anlaşmazlığının gereklilikleri ve sınırlı kaynaklarına yönelik imkansız talepler. Ancak Başkan Kennedy, Küba'daki Sovyet füzelerinin keşfedilmesinin ardından televizyonda yaptığı konuşmada ulusa bunu söylemedi. Kennedy'nin Sovyetlerin motivasyonu hakkındaki tam sözleri şuydu, bu üslerin amacı, Batı Yarımküre'ye karşı nükleer saldırı yeteneği sağlamaktan başka bir şey olamaz. Bu, Amerikalıların Sovyetler Birliği'nden gelen tehdidi abartmasının bir başka örneğiydi ve ABD haber medyası tarafından sorgulanmadan kaldı. Kennedy ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri'nin Sovyet eylemini kışkırtacak hiçbir şey yapmadığını da yanlış bir şekilde iddia etti. Aslında, önemli ölçüde kışkırtma olmuştu. Domuzlar Körfezi fiyaskosundan hemen sonra, Amerika Birleşik Devletleri, nihayetinde gerekli olabilecek her türlü yolla Castro rejimini devirmeyi amaçlayan yeni bir gizli plan geliştirdi. JFK, CIA tarafından yürütülecek ve Monguz Operasyonu olarak bilinen bu planı denetlemek üzere kardeşi Robert'ı seçti. Proje için bir yönergede şöyle deniyordu, ABD yerel ve dış kaynakları kullanacak, ancak nihai başarının kararlı bir ABD askeri müdahalesini gerektireceğini kabul etmektedir. 1975'te Senato oturumlarında Amerikan kamuoyuna açıklanan, CIA'nın en büyük operasyonu olan Monguz operasyonunun bütçesi 100 milyon doları bulmuş ve 400'den fazla ABD'li çalışanı ve 2000 Kübalı gönüllüsü bulunuyordu. Operasyonun ajanları, Castro rejimini sabote etmek için sistematik girişimlerde bulunmuş, hatta Castro'ya suikast düzenlemeye çalışmışlardı. Kennedy, 1962'deki televizyon konuşmasında Sovyet füzelerinin tehdidini abartmıştı. Ara seçimlere sadece birkaç hafta kala, Sovyet füzeleri Kennedy için siyasi bir tehdit oluşturuyordu, ancak Sovyet askeri tehdidini artırmıyordu. Kennedy'nin krizi nasıl yöneteceğine dair tavsiyelerde bulunmak üzere kurduğu özel komitenin, Ulusal Güvenlik Konseyi Yürütme Komitesi (EXCOM) e, ilk toplantılarından birinde, Savunma Bakanı McNamara'ya Sovyet füzelerinin stratejik dengeyi değiştirdiğine inanıp inanmadığı soruldu. MC Namara, önerdiğim gibi, bunun öncelikle askeri bir sorun olduğuna inanmıyorum. Bu öncelikle iç siyasi bir sorun, diye yanıtladı. Roger Heisman'ın da görüşü aynıydı, Amerika Birleşik Devletleri ölümcül bir tehlikede olmayabilir, ama yönetim kesinlikle tehlikedeydi. M.C. Namara, füzelerin Küba'ya yerleştirilmesinin askeri açıdan önemsiz olduğu konusunda haklıydı. 1962'de iki tarafın sahip olduğu nükleer başlıklı füze sayısı artık biliniyor. Sovyetler Birliği 250 nükleer savaş başlığına ve bunları taşıyabilecek 24 ila 44 kıtalar arası balistik füzeye sahipti. Yaklaşık 3000 savaş başlığı ve neredeyse 300 füze fırlatma rampasına sahip olan Amerika Birleşik Devletleri ise çok daha üstün durumdaydı. M.C. Namara, Kennedy'nin Küba konusunda zayıf görünmesi halinde yaşayacağı siyasi zorluklar konusunda da haklıydı. İki yıl önce Kennedy, Cumhuriyetçi rakibi başkan yardımcısı Richard Nixon'ı komünizme karşı zayıf olmakla sert bir şekilde eleştirerek başkanlığı kıl payı kazanmıştı. Kennedy, Nixon ve başkan Dwight Eisenhower'ı, Küba'daki Castro devrimini önleyemeyerek komünizmin ilk karayip üssünü kurmakla suçlamıştı. Füzelerin ortaya çıkmasından sadece 18 ay önce, Kennedy, Castro'nun güçlerinin ABD destekli domuzlar körfezi çıkarmasında yaptığı işgal girişimini ezmesiyle utanç verici bir başarısızlık yaşamıştı. Şimdi, ara dönem kongre seçimlerinden sadece birkaç gün önce, kamuoyu yoklamaları Amerikalı seçmenlerin Kennedy'nin Küba konusundaki kararlılığından şüphe duyduğunu gösteriyordu. M.C. Namara, 1987'deki bir röportajda şöyle açıklamıştı, şunu hatırlamanız gerekiyor ki, en başından beri, bu füze üslerini kendi haline bırakmamızın siyasi olarak kabul edilemez olduğunu söyleyen Başkan Kennedy'di. Askeri olarak diyemedi, siyasi olarak dedi. Kennedy'nin Küba füzelerini ortaya çıkarmasından ve adaya deniz ablukası ilan etmesinden beş gün sonra, siyasi çıkmazı, kardeşi Robert'ın Sovyet Büyükelçisi Dobrin'in ile Robert Kennedy'nin Adalet Bakanlığı ofisinde gizli bir cumartesi gecesi görüşmesinde yaptığı konuşmayı şekillendirdi. Robert Kennedy, Sovyet diplomatına basit bir anlaşma teklif etti, siz füzelerinizi Küba'dan çıkarın, biz de Jupiter füzelerimizi Türkiye'den çıkaracağız. Ancak Kennedy, değişmez bir şart koştu, anlaşma gizli tutulmalıydı. Eğer kamuoyuna açıklanırsa, anlaşmanın bozulacağını söyledi. Ardından Kennedy daha da ileri gitti. Kardeşi, başkanın, Pentagon'dan Küba'ya saldırması için muazzam bir baskı altında olduğunu söyledi. Sovyetler teklifi kabul etmezse, Amerika Birleşik Devletleri'nin ertesi pazartesi sabahına kadar Küba'yı işgal etmek zorunda kalacağını belirtti. Savaşı önlemek için Washington'un Kuruşşev'den hızlı bir yanıt alması ve ertesi gün cevap duyması gerekiyordu. Dobrin'in, Robert Kennedy'nin mesajını hemen Moskova'ya telgraf yoluyla iletti ve mesaj pazar sabahı Moskova'ya ulaştı. Saatler içinde Kuruşşev danışmanlarıyla bir araya geldi ve Moskova radyosundan Sovyetlerin füzelerini Küba'dan çekeceğine dair bir açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde kamuoyu Sovyetlerin geri adım attığına inanmaya yönlendirildi. Elbette, Küba füze krizi örneğinde olduğu gibi, üst düzey hükümet yetkilileri açıkça yalan söylediğinde, haber medyası gerçeği anlatmaya çalışırken zorlu sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Ancak William Leo Grande'nin de belirttiği gibi, basın kriz konusunda bağımsız bir yargıda bulunmadı. Bariz soruları gündeme getirmedi ve büyük ölçüde yönetimin siyasi güdümlü çizgisini benimsedi. Kennedy'nin krizle ilgili yarattığı mitolojinin zaferi, füze krizinin güçlü derslerini çarpıttı. Birçok akademisyen ve ABD kamuoyu, bu çatışmadan sonra komünizm tehdidiyle başa çıkmanın yolunun askeri güç olduğuna inandı. Gerçek şu ki, müzakere ve uzlaşma dünyayı nükleer savaştan kurtarmıştı. Gizli anlaşmadan haberdar edilmeyenler arasında, Kennedy'nin suikastından bir yıl sonra başkan olan başkan yardımcısı Lyndon Don da vardı. Ve Johnson, sonraki yıllarda Vietnam'daki komünist tehditle askeri güç kullanarak mücadele etmeye çalışacaktı. Tonin Körfezi, Ağustos 1964. Ağustos 1964'te ABD hükümeti, Kuzey Vietnam torpido botlarının Tonin körfezindeki uluslararası sularda rutin devriye görevi yapan bir Amerikan donanması Destroyer'in saldırdığını duyurdu. Başkan Johnson, USS Maddox adlı gemiye ve ona eşlik eden bir gemiye, Kuzey Vietnamlılara Amerika Birleşik Devletleri'nin korkutulamayacağını göstermek için saldırı yerine geri dönme emri verdi. İki gece sonra, fırtınalı hava koşullarında, gemiler ikinci bir saldırıyı işaret eden sonar ve radar temasları bildirdi. Saatler sonra, Maddox gemisi gece boyunca anlatılan saldırılarla ilgili şüphe uyandıran ek raporlar gönderirken bile, Başkan Johnson ulusal televizyona çıkarak Kuzey Vietnam'a karşı misilleme amaçlı bombalama saldırıları emri verdiğini açıkladı. Johnson, 72 saat içinde kongreden Vietnam'daki savaşı genişletmesine izin veren bir karar tasarısını kazanacaktı. Tonin körfezi olayından sonra Amerika, Vietnam'da açık konvansiyonel savaşa başlayacaktı, bu savaş 11 yıl daha sürecek, 58 bin Amerikalı askerin ve milyonlarca Vietnamlının ölümüne yol açacaktı. Savaş, Johnson'ı görevden düşürecek, soğuk savaşı derinleştirecek ve 20. yüzyılın Amerika'nın en büyük dış politika felaketi haline gelecekti. Ne yazık ki, her şey bir hataya dayanıyordu. Johnson'ın tepkisine yol açan 4 Ağustos saldırısı asla gerçekleşmedi. Ay ışığı olmayan bir gecede fırtınaya yakalanan Maddox'un subayları ve mürettebatı, sonar ve radarlarındaki görüntüleri saldırı botları sandılar. Yıllar sonra, Ulusal Güvenlik Ajansı, NSA, tarihçisi, NSA'nın istihbarat hatalarını örtbas etmek için 4 Ağustos olayına ilişkin istihbarat raporlarını kasıtlı olarak çarpıttığını bildirecekti. Hatta o Ağustos olaylarının ortasındaki savunma bakanı Robert M. C. Namara bile sonunda saldırının hiç gerçekleşmediğini kabul edecekti. Olayları şöyle özetleyelim, L.Y.N. Don Johnson, Başkan Kennedy'nin suikastının ardından sadece 8 ay önce başkanlık görevini devralmıştı. Seçim gününe sadece 3 ay kala, muhafazakar Cumhuriyetçi Senatör Barry Goldwater ile yarışarak Beyaz Saray'da tam bir dönem görev yapmayı hedefliyordu. Kampanya boyunca Goldwater, Johnson'ı Vietnam'da yumuşak davranmakla suçluyordu. Goldwater nükleer silah kullanımını ve ormanların ağaçsızlaştırılmasını savunuyordu. Johnson barış yanlısı bir aday olarak yarışmak istiyordu, ancak o zamanlar olduğu gibi bugün de Amerikan siyasetinde kabul edilemez olan zayıf görünmekten korkuyordu. Johnson, ABD'nin Vietnam'daki rolünü zaten artırmıştı, Güney Vietnam'ın parçalanmış, askeri yönetim altındaki hükümetinin, Kuzey Vietnam'ın komünist hükümeti tarafından desteklenen komünist gerillalarla savaşmak için yetkin bir ordu kurmasına yardımcı olmak üzere yaklaşık 16 bin askeri danışman göndermişti. CIA, Mayıs ayında Johnson'a bu tırmanışın Kuzey Vietnam'ın Güney Vietnam'a karşı yürüttüğü gizli savaşı durdurmasına ve ABD'nin gizli harekatını durdurmak için uluslararası bir konferans aramasına yol açacağını söylemişti. CIA yanılmıştı. Johnson'ın gizli savaşının bir parçası olan 34A operasyonu, Kuzey Vietnam'a yönelik saldırılar, suikastler ve propaganda programıydı. 34A operasyonu, ABD donanması tarafından satın alınan ve bakımı yapılan, ABD komutasındaki Güney Vietnam birliklerini taşıyan tekneler kullanılarak, CIA tarafından yönetilen komando ve topçu baskınlarını içeriyordu. Amerika Birleşik Devletleri, 31 Temmuz 1964 gecesi yarısı civarında Kuzey Vietnam'ın iki kıyı adasına bu tür saldırılar düzenledi. 2 Ağustos Pazar günü, Hanoi Radyosu bu baskınları bildirdi ve bunların arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu iddia etti. Ayrı ama tamamlayıcı bir istihbarat programında, ABD donanması, Özellikle ABD'nin düzenlediği baskınların ardından artış gösteren Kuzey Vietnam askeri ve hükümet mesaj trafiğini izlemek için Tonin körfezine elektronik dinleme ekipmanına sahip Muvvip gemileri gönderiyordu. Maddox gemisinin kıdemli subayı Kaptan John Herrick, Temmuz ayında böyle bir devreye görevi yürütme emri aldı. Emirlerinde 34A operasyonlarındaki faaliyet arttı ifadesi yer alıyordu. 34 A'nın Kuzey Vietnam adalarına yaptığı saldırılardan birkaç saat sonra Maddox, Tonin Körfezi'ne girdi ve hemen Kuzey Vietnam donanmasının iletişimini dinlemeye başladı. Dinlemeler, Kuzey Vietnamlıların Maddox'un kıyı açıklarında görünmesinin ada baskınlarıyla bağlantılı olup olmadığını belirlemeye çalıştığını gösteriyordu. 2 Ağustos günü saat 15'ten kısa bir süre sonra, 3 Kuzey Vietnam PT botu, Madox'u Güney Vietnam'a ait bir refakat gemisi zannederek ona yaklaştı. Saldırıdan korkan Madox ilk ateşi açtı. Devriye botları makineli tüfek ve torpidolarla ateş açtı, ancak Madox'u ıskaladılar. Kaptan Herik, yakındaki USS Tikandrua uçak gemisinden hava desteği istedi. Üç uçak belirdi ve Kuzey Vietnam botlarına ateş açtı, botlar geri çekildi. İkisinin hasar gördüğü anlaşıldı. Maddox, talimat beklemek üzere bölgeden ayrıldı. Johnson yönetiminin yaşananları ele alış biçimini takip ederken, Tonin Körfezi ile Washington, D.C. arasındaki 12 saatlik zaman farkını dikkate almak önemlidir. Örneğin, Körfez'de 2 Ağustos saat 19, Washington'da 12 saat önce, yani aynı gün 2 Ağustos saat 7'ye denk gelirdi. Dolayısıyla, Washington saldırı haberini 2 Ağustos pazar sabahı aldı. Başkan Johnson, kiliseye gitmek için giyinirken bilgilendirildi. Saat 10.15'te Pentagon, Tony'in olayıyla ilgili kamuoyuna bir açıklama yaptı. Saldırıdan sonra Kaptan Herrick, gemisinin savunmasız olduğunu bildirdi ve görevin iptal edilmesini önerdi. Ancak 3 Ağustos pazartesi günü Başkan Johnson, Amerika'nın kararlılığını göstermek için Maddox'a eşlik etmesi amacıyla ikinci bir distroya olan 100. turner Tonin körfezine dönmesini emretti. Dışişleri Bakanlığında Bakan Dean Rusk, Doğu Asya ve Pasifik İşleri Bürosuna, başkana Güneydoğu Asya'da ortaya çıkabilecek herhangi bir beklenmedik duruma müdahale etme konusunda geniş yetkiler veren bir kongre kararı taslığı için materyalleri bir araya getirme talimatı verdi. 3 Ağustos'ta Amerika Birleşik Devletleri, 34 a operasyonu kapsamında Kuzey Vietnam'a yeni baskınlar düzenledi. Saatler sonra Maddox ve 100. Turner Joy gemileri kuzeye, Tonin Körfezi'ne doğru yol aldı. 4 Ağustos sabahı Maddox'un sonar ekipmanı arızalandı. Diğer elektronik ekipmanlar da bozuldu. Tamirciler her şeyi tekrar çalışır hale getirmek için ellerinden geleni yaptılar, ancak sınırlı bir başarı elde ettiler. Karanlıkla birlikte dalgalı denizler, sağanak yağmurlar ve yüksek dalgalar geldi. Herrick o günleri çok sayıda gök gürültülü fırtına, ay yoktu, tamamen karanlık, zifiri karanlık olarak hatırlıyor. Aniden, iletişim sistemlerini kullanarak Maddox, Kuzey Vietnam'dan gelen saldırı emirleri gibi görünen bir mesajı ele geçirdi. Herrick Pentagon'u bilgilendirdi ve Pentagon mesajı 4 Ağustos Salı günü saat 9.20'de aldı. Yarım saat sonra Herick bir saldırının başlatıldığını bildiren bir telgraf gönderdi. Mürettebat üyeleri radar ve diğer ekipmanlarda Kuzey Vietnam PT botlarının yakınlarda olduğunu ve saldırıya geçmek üzere olduğunu gösteren görüntüler görmeye başladı. 100. Turner Joyda radar ekranında lekeler gördü ve bir şeyi vurmayı umarak ateş etmeye başladı. Gemiler dönüp manevra yaparken Herick Tikandrogadan hava desteği istedi. 8 uçak geldi ve hedef aramak için işaret fişekleri attı. Hava Harekatı'nın lideri James Stockdale, yıllar sonra yaşadığı deneyimi şöyle anlattı, Destroyer'lerimiz sadece hayalet hedeflere ateş ediyordu, orada PT botları yoktu. Orada sadece simsiyah su ve Amerikan ateş gücü vardı. Çok sayıda madalya almış bir subay olan Stockdale, o gece gördüklerinin ayrıntıları hakkında sessiz kalması emrini aldığını söyledi. Gece yarısına doğru, Maddox mürette batı radarda gecenin en büyük hedefini gördü ve en büyük toplarını ateşlemeye hazırlandı. 5 inçlik topların ateşleme düğmesinden sorumlu adam tetiğe basmak üzereyken, radardaki görüntünün 100. Turner Joy olabileceğini fark etti. Tetikçi, 100. Turner Joy'un nerede olduğunu bilene kadar ateş etmeyeceğini söyledi. Maddox'un onu görebilmesi için gemiden ışıklarını açması istendi. Gerçekten de, Maddox ortağını ateş etmeye hazırlanıyordu. Topçu komutanı daha sonra, ateş etseydim, onu tamamen suyun dışına fırlatırdım diye bildirdi. Gece yarısından hemen sonra, Maddox ve 100. Turner Joy gemileri Kuzey Vietnam kıyılarını terk ederek Tonin Körfezinden güneye doğru tam hızla ilerlediler. Bu sırada Washington'da öğle vaktiydi ve ikinci bir saldırı haberi yönetimi harekete geçirmişti. M.C. Namara, Rusk ve Genelkurmay Başkanları kriz ortamında bir dizi toplantıya başladılar. Öğlen saatlerinde Başkan Johnson Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı ve M.C. Namara, Rusk, CIA Direktörü John McCann ve M.C. George Bundy ile öğle yemeği yedi. Johnson, misilleme baskınları için bir hedef listesi hazırlanmasını emretti. Bu sırada, dünyanın öbür ucunda, her bir saldırı olup olmadığından şüphe duymaya başladı. Pasifik'teki tüm deniz kuvvetlerinin komutanı Amiral Ulysses Grant Sharp Jr. A 2. bir mesaj gönderdi ve şunları söyledi: "Olayların incelenmesi, bildirilen birçok temas ve ateşlenen torpidoların şüpheli görünmesine neden oluyor. Aşırı hevesli sonar operatörlerinin neden olduğu anormal hava koşulları birçok raporu açıklamış olabilir. Maddox tarafından herhangi bir görsel gözlem yapılmadı." Daha fazla işlem yapılmadan önce kapsamlı bir değerlendirme öneriyorum. Bakan M.C. Namara, tam olarak ne olup bittiği konusunda endişeli bir şekilde öğle yemeğine gitti. Öğle yemeğinden döndükten sonra arkadaşlarına, keşke orada neler olup bittiği hakkında daha fazla bilgimiz olsaydı. Donanmanın atlı kurye sistemi mi bozuldu, dedi. 1995 yılında, olaydan 31 yıl sonra yayımlanan anı kitabı, I.N. Retrospect'te M.C. Namara, saat 16.08'e kadar bir saldırının gerçekleştiğinden hala emin olmadığını belirtiyor. Amiral Sharp'ı güvenli bir hat üzerinden aradığını ve ondan eylemle ilgili en son bilgileri istediğini söylüyor. Sharp, elimizdeki son bilgiler, efendim, tam olarak ne olup bittiği konusunda biraz şüphe uyandırıyor, diye yanıtladı. Sharp ayrıca, gerekirse emin olmak için bir saat kadar beklemekte fayda var, diye ekledi. Ancak Pentagon'un güçlü bir askeri karşılık verme planları o zamana kadar çoktan başlamıştı. McNamara'nın yönetiminde yazılan Pentagon belgelerine göre, saldırıyla ilgili ilk mesajın Pentagon'a ulaşmasından yaklaşık 7 saat sonra, Washington saatiyle 16.49'da misilleme emri resmen Honolulu'ya iletildi. Washington saatiyle akşam 6'da Pentagon bir açıklama yayınladı, Kuzey Vietnam'a ait olduğu belirlenemeyen sayıda torpido botu tarafından, karadan 65 mil açıkta, Tonin Körfezi'nde, rutin devriye, görevinde bulunan USS Maddox ve 100. Turner Joy'a karanlıkta ikinci bir kasıtlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar, ABD'li kayıp vermeden, isabet almadan ve her iki destroyerde de hasar oluşmadan püskürtüldü. İki PT botunun batırıldığı ve diğer ikisinin hasar gördüğü tahmin ediliyor. 4 Ağustos Salı günü saat 23.36'da, Amerika'nın televizyon kanalları, Johnson'ın aslında gerçekleşmemiş bir deniz savaşı hakkında haber yapmasına izin vermek için programlarını kesti. Johnson, ulusa ABD'nin misilleme saldırılarının devam ettiğini söyledi. Tonin körfezi olayını ele alırken, ABD haber kuruluşları, Time dergisinde yer alan şu gibi anlatımlarla hükümetin hikayesine kurgusal bir dram kattılar. Gece, havadan atılan işaret fişeklerinin ve teknelerin arama ışıklarının kabus gibi parıltısıyla ürkütücü bir şekilde aydınlanmıştı. 3,5 saat boyunca küçük tekneler ardı ardına saldırılar düzenledi. 10 düşman torpidosu suda cızırtılar çıkararak ilerledi. Her seferinde, radarla balıkları takip eden kaptanlar, torpidolardan kaçmak için manevralar yaptı. Silah sesleri, silah kokuları ve bağırışlar havayı yakıyordu. Düşman teknelerinden ikisi battı. Ardından saat 1.30'da, kalan PT'ler savaşı bitirdi ve karanlık gecede kuzeye doğru hızla uzaklaştı. Time dergisinde olayla ilgili bir haberi okuyan Maddox mürettebat üyesi James Stankiewicz şaşkına döndü. O olayı bu kadar abartmalarına inanamadım. Savaşı anlattıkları şekil, Male dergisinden çıkmış gibiydi. Bize sadece güvertede çıplak kadınların koşuşturması yetiyordu. İğrendik çünkü doğru değildi. Olay o şekilde olmadı, tüm o, dram ve heyecan. U.S. News and World Report ve Life dergileri, saldıran savaş gemilerinin 100. Turner Joy'a ateş açtığı ve hedeflerini bulmak için küstahça projektör kullandığı gibi hayali ayrıntılar ekledi. Pentagon, Maddox'a nedensiz bir saldırı yapıldığını ilan eden bir basın açıklaması yayınladı. Başkan Johnson, Sirakus Üniversitesi'ndeki bir dinleyici kitlesine saldırıların nedensiz olduğunu söyledi. New York Times, 5 Ağustos 1964'te ön sayfasında saldırı hakkında 3 haber yayınladı. Bir makalede, Kuzey Vietnam PT botlarının Tonin Körfez'inde uluslararası sularda devriye gezen iki ABD destroyerin kasıtlı bir saldırı düzenlediği belirtildi. Başka bir haberde Körfez'deki Amerikan destroyerlerine yönelik yenilenen saldırılar anlatıldı. Üçüncü haberde ise Savunma Bakanı McNamara'nın Kuzey Vietnam PT botlarının uluslararası sularda iki ABD destroyerin saldırdığı yönündeki sözleri aktarıldı. Washington Post'un 5 Ağustos 1964 tarihli manşeti şöyleydi, Amerikan uçakları, muhriplerimize yapılan ikinci saldırının ardından Kuzey Vietnam'ı vurdu, yeni saldırganlığı durdurmak için hamle yapıldı. Ne Washington Post ne de diğer büyük ABD gazeteleri, Amerikalıları gerçeğe önemli ölçüde yaklaştıracak şekilde, hükümetin anlatımının ötesinde olayı derinlemesine incelemedi. Siyaset bilimci ve medya analisti Daniel Hollin'in 1989 tarihli Sansürsüz Savaş, Medya ve Vietnam adlı kitabına göre, resmi açıklamayı çürüten çok sayıda bilgi aslında mevcuttu. Hollin, daha önceki raporlarda ABD'nin Kuzey Vietnam'a karşı gizli Güney Vietnam saldırılarını desteklediği söylenmesine rağmen, haber medyasının 2 Ağustos saldırısını ABD'nin kışkırtıp kışkırtmadığı sorusunu ele almadığına dikkat çekti. Ayrıca, ABD medyasının Kuzey Vietnam'ın 4 Ağustos'taki herhangi bir çatışmayı reddetmesine neredeyse hiç önem vermediğini belirtti. ABD haber kuruluşlarının, Tonin Körfezi olayına ilişkin ABD hükümetinin uydurduğu yanlış hikayenin ötesine geçme çabalarının zayıflığı, dünyanın diğer bölgelerindeki haber medyasının eylemleriyle de vurgulanmaktadır. Hollin, 8 Ağustos'ta Fransız günlük gazetesi Le Montun yaptığı bir analizi örnek göstererek, 4 Ağustos olaylarıyla ilgili resmi ABD hikayesindeki tutarsızlıkları vurgulamış ve herhangi bir saldırının gerçekleşmediğini öne sürmüştür. Tarihçi Edwin Moy, senin 1996 yılında yazdığı Tonin Körfezi ve Vietnam Savaşı'nın tırmanması adlı kitabına göre, ABD basınındaki haberler, Amerikan ahlaki üstünlüğüne dair temel bir inançla sınırlıydı ve bu da haber kuruluşlarının Amerikan davranışı için klasik bir John Wayne imajı, kolay kolay kışkırtılmayan, ancak çok fazla zorlandığında öfkesi yıkıcı olan sessiz adam imajını sunmasına yol açtı. Hem M.C. Namara hem de Rus, Güney Vietnam baskınlarıyla ilgili sorular sorulduğunda kongreye verdikleri ifadelerde yalan söylediler. M.C. Namara, Ağustos 1964'te Senato Dış İlişkiler Komitesi'ne şunları söyledi, Maddox uluslararası sularda faaliyet gösteriyordu, her zaman dünyanın her yerinde yaptığımız türden rutin bir devriye görevi yürütüyordu. Güney Vietnam'ın iki ada ile bağlantılı olası eylemlerinden haberdar değildi, haberdar değildi, hiçbir kanıtı yoktu ve bildiğim kadarıyla bugün itibariyle de hiçbir bilgisi yok. Bu bir yalandı. Yıllar sonra yapılan bir senato soruşturması, Maddox'un bir casus gemisi olduğunu ve geminin kaptanının Güney Vietnam'ı destekleyen gizli ABD operasyonlarından haberdar olduğunu kanıtlayan telgrafların kopyalarını ortaya çıkardı. Rusk ayrıca kongreye kesin bir dille hiçbir bağlantı olmadığını söyledi. 1967 yazında, Tonin Körfezi olayının resmi hükümet versiyonunda çatlaklar ortaya çıkmaya başladı. Bu, basının işini yaptığında neler olabileceğinin bir örneğidir. Associated Press'in yeni bir araştırma birimi, Maddox ve 100. Turner Joy Mürettebatı'nın bazı üyelerinin isimlerini aldı ve onlarla röportaj yaptı. Apartmanının ortaya koyduğu haber, 4 Ağustos'un kritik fırtınalı gecesinde torpidolar ve diğer olaylara ilişkin sonar raporları hakkındaki ciddi şüpheleri ortaya koydu. Ne yazık ki ve bu bir medya başarısızlığı örneğidir ülkenin büyük ve etkili gazetelerinden hiçbiri apartmanı haberini yayınlamadı. New York Times ve Washington Post'ta haberi görmezden geldi. Ancak bu haber, sadık okuyucuları arasında Arkansas'lı Demokrat Senatör Jay, William Fulbright'ın da bulunduğu Little Rock gazetesi Arkansas gazette de yayınlandı. Fulbright sonunda, Tonin Körfezi olayının gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya ve olayın hiç yaşanmadığını göstermeye yardımcı olan duruşmaları düzenledi. Savaşın bitiminden 20 yıl sonra M.C. Namara, Hanoi'ye giderek Kuzey Vietnamlı liderlerle görüştü. Bu sırada, 1995 yılında, ilk saldırının gerçekleştiğini ve ikinci saldırının muhtemel ancak kesin olmadığını söylediği Geriye Bakış adlı kitabını yazmıştı. Görüşmeden sonra M.C. Namara, General Nguyen Ciap ile konuştuktan sonra nihayet gerçeği itiraf etti. M.C. Namara, ikinci saldırının asla gerçekleşmediğinden kesinlikle eminim dedi. Kitabının ikinci baskısında düzeltme yapacağına söz verdi. Amerika Birleşik Devletleri Mart 2003'te Irak'ı işgal etti. Medyanın en yakın, en bariz ve en trajik başarısızlıklarından biri, Mart 2003'te hükümetin Irak'ı işgaline ilişkin haberlerinde yaşandı. İşte Bill Moyers'ın 2007'de medyanın performansına dair yaptığı sert eleştiri. 4 yıl önce bu baharda Bush yönetimi gerçeklikten koptu ve ülkemizi o kadar kötü planlanmış bir savaşa sürükledi ki, kısa sürede bir felakete dönüştü. Yüksek yetkililerin ülkeyi nasıl yanılttığı anlatıldı, ancak bunu kendi başlarına yapamazlardı. Propagandalarını haber olarak yayacak ve onları destekleyecek itaatkar bir basına ihtiyaç duyuyorlardı. O zamandan beri binlerce insan öldü ve birçoğu bugün bile ölmeye devam ediyor. Ancak medyanın beyaz sarayın sattığı şeye nasıl inandığı televizyonda derinlemesine anlatılmadı. Savaş 5. yılına girerken, işgale giden aylara, basınımızın büyük ölçüde bağımsızlığını ve şüpheciliğini teslim ederek hükümetimizle birlikte savaşa doğru yürüdüğü döneme geri dönüp bakıyoruz. En seçkin savaş yanlısı gazeteciler, geleneksel olarak ülkenin gazetelerinin en iyileri, önde gelen kanaat önderleri ve sözde ülkenin en bilgili muhabir ve editörleri olan New York Times ve Washington Post'taydı. Ancak Irak savaşına giden süreçte görevlerini yerine getirmekte başarısız oldular. Mayıs 2004'te, işgalden bir yıl sonra, New York Times, genel yayın yönetmeni Bill Keller'ın Irak'ın oluşturduğu tehdit hakkında en az 6 hatalı haber olduğunu söylediği bir makale yayınladı. Judith Miller, Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğunu öne süren 6 makaleden 4'ünü yazdı veya ortak yazdı. Kaynağının, ABD hükümeti tarafından finanse edilen ancak daha sonra ABD yetkililerine uydurma istihbarat bilgileri verdiği için itibarsızlaştırılan Iraklı sürgün Ahmet Çelabi olduğunu şimdi biliyoruz. Judith Miller, Chubby'nin bir nevi basın sözcüsü haline gelirken, Times, hikayelerini öne çıkararak bunların güvenilirliğini artırdı. Bu arada, siyasi yorumcu Bill Moyers'a göre, Mart 2002 ile bir yıl sonraki işgal arasında, New York Times köşe yazarı Bill Safire Savaş Ateşini körükleyen 27 görüş yazısı yazdı. Şubat 2003'te Dışişleri Bakanı Colin Powell, Irak lideri Saddam Hüseyin'in komşularına ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı kullanabileceği biyolojik, Kimyasal ve nükleer silahları yasa dışı olarak ürettiği veya edinmeye çalıştığı gerekçesiyle Irak'ı işgal etme gerekçesini savunmak için Birleşmiş Milletlerin huzuruna çıktı. Savaşın ardından, hiçbir kitle imha silahı bulunmayınca, Powell, argümanının büyük ölçüde yanlış kanıtlara dayandığı yönündeki eleştirmenlerle üzülerek hemfikir oldu. Ancak Amerikan basınının büyük çoğunluğu bu tuzağa tamamen düşmüştü. New York Times, Powell'ın konuşması hakkında ön sayfasında üç örgü dolu makale yayınladı. Muhabir Steven Weisman, Powell'ın sunumunun birçoğunun beklediğinden daha kapsamlı, neredeyse ansiklopedik bir katalog biçiminde olduğunu söyledi. Times muhabiri Patrick Tyler, bir istihbarat atılımının Powell'ın Bağdat'tan faaliyet gösteren iyi gelişmiş bir El Kaide hücresinin ilk kanıtlarını ortaya koymasını mümkün kıldığını yazdı. Tyler, konuşmanın birçoğunun beklediğinden daha ayrıntılı ve iyi belgelenmiş bir ayrıntılar listesi olduğunu belirtti. Muhabir Michael Gordon ise Powell'ın konuşmasının güçlü bir şekilde savunulduğunu ve davasını savunmak için her türlü aracı kullanmaya kararlı bir yönetimi ortaya koyduğunu yazdı. Washington Post'un manşeti Powell olayını şu şekilde özetledi, silahları gizleme çabalarına ilişkin veriler, konuşma yeteneğinin, güçlü yönü, olarak adlandırıldı. Gazetenin başyazı sayfasında ise inkar edilemez denilerek, Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğundan nasıl şüphe duyulabileceğini hayal etmek zor ifadesine yer verildi. Post'un görüş sayfasında ise, Jim Holland'ın eski bir askerin kanıtı ve Mary McGeroy'nin ikna oldum başlıklı yazıları da dahil olmak üzere, hepsi övgü dolu dört yazı yer aldı. Post gazetesinde bazı şüpheler dile getirildi. Ancak bu haberler rutin olarak önemsizleştirildi ve ön sayfada değil, gazetenin iç sayfalarında yer aldı. Post'un deneyimli araştırmacı muhabiri Walter Pinkus, Pavel’ın suçlamalarını detaylı bir şekilde incelemeye başladı ve şu sonuca vardı, her şeyin çıkarımsal olduğunu görebiliyordunuz. Tartıştığı tüm ele geçirilen konuşmaları analiz ederseniz, bunların gerçekten hiçbir şeyi kanıtlamadığını görebilirsiniz. Ancak Pinkus, bu soruları gündeme getiren bir yazıyı gazetede yayınlatmak için mücadele etmek zorunda kaldı. Başlangıçta editörlerin bu konuyla ilgilenmediğini söyledi, ancak konu üzerine bir kitap üzerinde araştırma yapan Bob Woodward devreye girdi. A-17 sayfasında yayınlanan bir Pinkus yazısının başlığı şöyleydi, Bush yönetiminin Irak'ın kitle imha silahları hakkındaki iddialarına rağmen, ABD istihbarat Teşkilatları Kongre'ye veya Pentagon'a yasaklı silahların miktarı veya nerede saklandıkları hakkında somut bilgi veremedi. Pinkus daha sonra bu haberlerin gizlenmesinin tesadüf olmadığını söyledi. New York Review of Books için sorunu şöyle anlattı, New York Times, Washington Post ve Los Angeles Times'ın ön sayfaları, diğer insanların ne düşündüğünü şekillendirmede çok önemli. Beyaz Saraya bir not yazmak gibi. Ancak Pinkus, Washington Post editörlerinin fark yaratacak şeyleri ön sayfaya koymadıkları bir dönemden geçtiklerini söyledi. New York Times veya diğer büyük gazetelerin çoğu da aynı şekilde davrandı. Bu arada, 20 yıldan fazla çalıştığım ve şu anda Mekkeleçi'ye ait olan ulusal gazete zinciri Knight Reader'ın Washington bürosundaki iki muhabir, Bush yönetiminin Irak'ın kitle imha silahları stokladığı iddialarını araştırmaya başladı. Jonathan Landay ve Warren Strobel, yönetim içindeki önemli sayıda yetkilinin bu iddialar hakkında ciddi şüpheleri olduğunu tespit etti. Büro editörü John Wokadun desteğiyle Landay ve Strobel, bu şüpheler hakkında yazılar yazdılar ve bunlardan bazıları yayınlandı. Ancak yazdıkları haberlerin Washington'daki politika yapıcılar üzerinde çok az etkisi oldu. Nightreader zincirinin Washington'da veya ülkenin diğer etki merkezi olan New York'ta gazetesi yoktu. Strobel'in açıkladığı gibi, editörlerimiz arasında büyük bir şüphecilik vardı çünkü yazdıklarımız Washington basın mensuplarının çoğunun bildirdiği şeylerle çok çelişiyordu ve açıkçası bazı gazetelerimiz bu haberleri yayınlamadı bile. New York Times ve Washington Post'un haber ajanslarına erişimleri vardı ve bunun yerine o haberleri seçtiler. Ancak Landey ve Strobel ki ikisinin de dış ilişkiler ve ulusal güvenlik konularında 40 yıllık deneyimi vardı araştırmaya devam ettiler. Yaptıkları haberlerde iki farklı hikaye duyuyorlardı. Resmi hükümet açıklamasına göre Irak ve kitle imha silahları bir tehditti. Ancak Strobel, bu içeriden duyduklarımızdan çok farklıydı dedi. Başkan yardımcısı Cheney Ağustos 2002'de Saddam'ın nükleer silah edinme çabalarına yeniden başladığını artık biliyoruz dediğinde, Landay'ın kaynakları bu iddiayı destekleyen çok az kanıt olduğunu söyledi. Bulguları hakkında bir haber yazdı, ancak bu haber Washington veya New York'ta ilgi görmedi. Bunun yerine, New York Times, Michael R. Gordon ve Judith Miller'in kaleme aldığı ve Saddam'ın atom bombası yapımında kullanılacak malzemeler arayışına girdiğini söyleyen isimsiz yönetim kaynaklarına atıfta bulunan bir haberi ön sayfasında yayınladı. Manşet Hüseyin atom bombası parçaları arayışını yoğunlaştırıyor şeklindeydi. Haberin yayınlandığı gün, 8 Eylül 2002'de Cheney. NBC'nin Meet the Press programına çıkarak haberi işaret etti ve Saddam'ın bomba için uranyum zenginleştirmeye çalıştığının artık kamuoyunun bilgisi dahilinde olduğunu söyledi. Başka bir deyişle, hükümet haberi New York Times'a sızdırdı ve ardından gazetenin yayınladığı bilgileri kendi pozisyonunu desteklemek için kullandı. Ne kadar tuhaf, ama hükümetin bir haberi kontrol etme biçimiyle ne kadar da mükemmel bir uyum içinde. Bu arada, Nightreader editörleri ve muhabirleri, savaşa giden günlere biraz gerçeklik katmaya çalışmaya devam ettiler. Lendey ve Strobel, savaş gerekçesi hakkında bir düzineden fazla askeri istihbarat ve diplomatik yetkiliyle görüştükten sonra şunları bildirdi, bu yetkililer, Yönetimdeki şahinlerin Irak lideri Saddam Hüseyin'in oluşturduğu tehdide dair kanıtları abarttığını, el-kaide terör ile olan bağlantılarını çarpıtmakta dahil olmak üzere Irak'a saldırmak için uluslararası desteğin miktarını abarttığını ve Orta Doğu'da yeni bir savaşın potansiyel sonuçlarını küçümsediğini iddia ediyorlar. Yönetimin muhalif görüşleri bastırdığını ve istihbarat analistlerinin, Saddam'ın ABD için o kadar acil bir tehdit oluşturduğu ve önleyici askeri harekatın gerekli olduğu yönündeki Beyaz Saray'ın argümanını destekleyen raporlar üretmek için yoğun baskı altında olduğunu iddia ediyorlar. Ancak bu tür haberler, medyanın savaş çağrıları arasında yankı bulmaya devam etmesiyle geri plana itildi. Amerika Birleşik Devletleri, 20 Mart 2003'te Irak'ı işgal etti. Yerel halkın Amerikan askerlerini memnuniyetle karşılayacağı kısa bir savaş olması beklenen olay, bir felakete dönüştü. Amerika Birleşik Devletleri Aralık 2011'de Irak'tan çekildiğinde, 4486 ABD askeri hayatını kaybetmişti. Savaş sırasında yaklaşık 66 bin sivilde dahil olmak üzere 100 binden fazla insanın öldüğü tahmin ediliyor. Peki ya ABD ekonomisine maliyeti? Bush yönetiminin en üst düzey bütçe yetkilisi, işgalden 11 hafta önce savaşın 60 milyar dolara kadar mal olacağını söylemişti. ABD bütçe rakamlarına göre, hükümetin Irak savaşı için doğrudan bütçe ödenekleri 2008 yılı itibariyle 567 milyar dolardı. Ancak Harvard Üniversitesi'nden Linda Bilmes'e göre, Irak ve Afganistan'daki savaşların Amerika'ya toplam maliyetinin 4 ila 6 trilyon dolara ulaşması muhtemel. Bu tahminler, savaş gazilerinin gelecekteki bakım masraflarını ve savaşları finanse etmek için borç alınan fonlara ödenen faizleri de içeriyor. Washington Post'un Eylül 2010'da yayınladığı bir analiz, savaşların maliyetinin federal borcu önemli ölçüde artırdığı ve 2008 mali krizini daha da kötüleştirdiği sonucuna varmıştı. 12. Hesaplaşma. Üretilen her silah, denize indirilen her savaş gemisi fırlatılan her roket, nihayetinde aç olan ve karnı doymayanlardan, üşüyen ve giyecekleri olmayanlardan çalınan bir şeyi ifade eder. Başkan Dwight D. Eisenhower, birçok erken dönem Amerikalı, daimi bir orduya sahip olmaya karşıydı. Bunun yeni kazanılmış özgürlüklerine bir tehdit ve bir tür tiranlık olduğunu savundular. Bostonlu vatansever lider ve avukat Georgia Quincy, 1774'te yazdığı bir yazıda, ''Özgür bir ulusta daimi bir ordu ne biçimsiz bir canavardır.'' diyerek o dönemdeki yaygın görüşü özetledi. Kurucu babalardan, kıta kongresi üyesi ve başkan John Adams'ın kuzeni Samuel Adams, 1776 tarihli bir mektubunda, ''Daimi bir ordu, bazı zamanlarda ne kadar gerekli olursa olsun, her zaman halkın özgürlükleri için tehlikelidir.'' dedi. Dördüncü başkanımız James Madison, 1787'de Anayasa Konvansiyonu'na yaptığı konuşmada aynı derecede kararlıydı. Aşırı büyümüş bir yürütme organına sahip daimi bir askeri güç, özgürlüğün uzun süre güvenli yoldaşları olmayacaktır. Dış tehlikelere karşı savunma araçları her zaman içerideki tiranlığın araçları olmuştur. Romalılar arasında bir isyan şüphesi duyulduğunda savaş çıkarmak yerleşik bir ilkeydi. Tüm Avrupa'da, savunma bahanesiyle sürdürülen ordular, halkı köleleştirmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, 170 yıl boyunca kurucularının çekincelerine uyarak, her çatışmadan sonra savaş güçlerini tekrar tekrar terhis etti. 1945'te 2. Dünya Savaşı sona erdikten sonra, ABD ordusunun üniformalı 8 milyon erkek ve kadından 1,5 milyona hızla düşmesi, General George 100. Marshall'ın şu yorumu yapmasına yol açtı, bu bir terhis değil, bir bozgundu. Ancak sadece birkaç yıl sonra, Amerika Birleşik Devletleri kendisini eşi benzeri görülmemiş bir ışık altında gördü, özgür dünyayı komünist bloğun geniş çaplı saldırısından koruyan küresel bir süper güç olarak. Soğuk savaş ve komünizm korkusu, Amerika'nın barış zamanında büyük bir daimi orduya karşı geleneksel isteksizliğini alt üst etti. Ordu, Kore Savaşı sırasında 1952'de 3,6 milyona ulaşarak zirve yapmıştı, ancak savaş 1953'te sona erdiğinde orduyu terhis etmek yerine, 2,5 milyondan fazla kişiden oluşan bir gücü muhafaza etti. 2013 yılı itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın okyanuslarını ve hava sahasını kontrol eden ve herhangi bir zamanda herhangi bir ülkeye asker indirebilecek küresel erişime sahip 1,4 milyonluk bir orduya sahipti. Egemen süper güç konumunu korumak ve savaş makinesini desteklemek için Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın geri kalanının toplamından neredeyse daha fazla savunma harcaması yapıyor. Aslında, Amerika Birleşik Devletleri şu anda silahlı kuvvetlerine Soğuk Savaş döneminden daha fazla harcama yapıyor. Soğuk Savaş'ın en pahalı yılı, Reagan'ın askeri yığılmasının yaşandığı 1985 yılıydı ve Pentagon bütçesi 552 milyar dolardı. Bu rakam, enflasyona göre ayarlanmış 2013 yılı için 604,2 milyar dolara kıyasla oldukça yüksektir. Ama hesaplaşma vakti geldi. Amerika Birleşik Devletleri şu anda 2008 ekonomik krizinin etkilerinden kurtulmak ve kısmen Bush'un Irak ve Afganistan savaşlarından kaynaklanan devasa bütçe açıklarını gidermek için mücadele ediyor. Bu durum, sosyal güvenlik ve Medicare gibi sosyal yardım programlarını korumak isteyenlerle büyük askeri taahhütleri sürdürmek için sosyal yardımları ve diğer federal harcamaları kısmak isteyenler arasında Kongre'de bir hesaplaşmaya yol açacak gibi görünüyor. New York Times, Kasım 2013 tarihli bir başyazısında bu ikilemi şu şekilde özetlemişti, Irak Savaşı sona erdi ve askerler Afganistan'dan eve dönüyor, askeri bütçe azaltılmalı. Soru şu ki, bunu akıllıca yapabilir miyiz? Editör yazısında, o zamanki savunma bakanı Chuck Hagelin, savunmaya yapılacak gelecekteki yatırımların düşmanlara karşı korunmak için özel operasyon kuvvetlerine, insansız gözetleme uçaklarına ve siber silahlara odaklanması gerektiğini söylediği aktarıldı. Hegel ve birçok kişi, ABD'nin en büyük düşmanımız olması gereken teröristlere karşı etkili olamayan Soğuk Savaş Kara Ordusunu sürdürmesinin gereksiz, hatta aptalca olduğuna inanıyor. Bunun yerine, şişkin ordunun geleneksel ordusunu küçültmesi ve daha çevik, hızlı ve daha az maliyetli olan daha küçük özel kuvvetler oluşturması gerekiyor. Ancak Şahinler, orduda ve savunma bütçesinde yapılacak değişikliklere direniyor. Şubat 2014'te yayınlanan bir öneride Hegel, ABD ordusunu 2. Dünya Savaşı öncesi dönemden bu yana en küçük gücüne indirme ve hava kuvvetlerinin bir sınıf saldırı uçağını tamamen ortadan kaldırma planlarını açıkladı. Yetkililer, bunun, 2001 terör saldırılarından sonra benimsenen savaş hazırlığından orduyu agresif bir şekilde uzaklaştırmayı amaçlayan ilk Pentagon bütçesi olduğunu söyledi. Üst düzey bir Pentagon yetkilisi, kurumlarınızı her zaman hazırlıklı tutmalısınız, ancak büyük bir kara savaşı yokken büyük bir kara savaşı savunma departmanını sürdüremezsiniz diye açıkladı. Kongre üyelerinden bazıları plana derhal karşı çıktı. Güney Carolina'dan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, daha başlamadan ölü doğmuş bir plan dedi. Programlarında kesintilerle karşılaşan savunma sanayi şirketleri, haklarını kaybetmekten endişe duyan askeri ve gazi grupları ile birlikte Hagel'in önerisine karşı çıkıyor. Time dergisinin 4 Kasım 2013 tarihli Mark Thompson imzalı makalesinde belirttiği gibi, soğuk savaşla mücadele etmek için kurulan bir güç, şimdi büyüklüğü, şekli ve misyonundaki değişikliklerle mücadele ediyor. Thompson'ın dile getirdiği noktalar arasında şunlar yer alıyordu. Alışılmadık tehditlerin yaşandığı bir dönemde, ordu, eski Sovyet ordusuna çok benzeyen bir düşmana karşı eğitimine devam ediyor. ABD silahları küçülüp hafiflemek yerine, büyüyüp ağırlaşıyor. 35 tonluk Bradley zırhlı savaş aracı Sovyetlerle mücadele etmek için üretilmişti. Onun yerini alacak araç ise %50 daha ağır olabilir. Ordu giderek daha da dengesiz bir yapıya bürünüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci, dünya savaşında 12 milyon askeri komuta eden 2000 general ve amirali vardı, komuta edilen her 6000 askere bir komutan düşüyordu. Bugün ise 1,4 milyon askerin başında 900 subay bulunuyor, her 1500 askere bir subay düşüyor. Bütçe açısından bakıldığında, ordu giderek bir çalışan yan hakları programına benzemeye başlıyor. 11 Eylül 2001'den bu yana maaşlar ve yan haklar %52 oranında arttı, bu, özel sektörün aynı dönemde gördüğü artışın iki katından fazla. Ordunun sağlık harcamaları ise 10 yılda 19 milyar dolardan 50 milyar dolara yükseldi. Açıkça ortada olan kesintiler göz önüne alındığında, Kongredeki şahinler çok sevdikleri savunma bütçesinde ve askeri harcamalarla birlikte gelen işlerde indirimlere razı olacaklar mı? Cevap, ancak kendi seçim bölgelerinden yeterli baskı görürlerse. Ancak seçmenler, savunma konusunda zor kararlar almaya istekli ve yetenekli liderler seçmeye başlarsa. Ve şu anda şahinler iktidarda. Kongredeki önde gelen şahinler arasında Teksaslı Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Maj Thornberry, Arizona'lı Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı John McCain ve Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham yer alıyor. Bu üç cumhuriyetçi, Obama'nın 2016 mali yılı savunma harcaması talebinin yetersiz olduğunu savunduktan sonra, savunma harcamalarına milyarlarca dolar daha eklenmesi için baskı yaptı. Beşinci kuşak tek olan Thornberry, 2015 yılında Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanlığına atandı ve Ocak 2011'den Ocak 2015'teki emekliliğine kadar başkanlık yapan bir diğer şahin Howard P. Bak Mckee'nin yerini aldı. Mekkeon, hava kuvvetleri, deniz piyadeleri ve donanma tesisleriyle dolu geniş bir kongre bölgesini temsil ediyordu ve tarafsız sorumlu siyaset merkezine göre 2012'deki en büyük dokuz bağışı savunma sanayinden geldi. 2013 yılında politikodan Austin Wright ve B.Y. Rontau, Bak Mekkeon'un ailesinin de savunma lobiciliği oyununda yer aldığını bildirdi. Haber kuruluşuna göre, kongre üyesinin kardeşi Joe McKeon ve yeğenleri Steve ve Daniel McKeon, Kaliforniya merkezli Golden Oak Consulting şirketinde yönetici olarak görev yapıyordu. Cumhuriyetçi McKeon, Pentagon'u bütçe kesintilerinden korumanın kendi görevi olduğuna inanıyor gibiydi. Bunu 13 Ekim 2011'de Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin Ulusal Savunma ve Ordunun Geleceği hakkındaki oturumunda açıkça dile getirdi. Hükümette geri kalanını finanse etmek, kutsal sayılan sosyal yardım harcamalarını korumak için orduyu kullanmak isteyenler var. Bu ulusal güvenlik ve ekonomik açıdan kabul edilemez olduğu gibi ahlaki açıdan da kabul edilemez olmalıdır. Kesintilerin refahımızın koruyucusu ordu değil Borcun itici gücü, Medicare ve diğer sosyal yardım programları üzerinde yapılması gerektiğini söyledi. Mekke sözleri, salondaki barış yanlısı protestocular tarafından derhal protestocular tarafından borcumuzun sebebi askeri sanayi makinemiz diye bağırılarak protesto edildi. Capitol Hill polisi, aralarında barış için Gaziler Derneği Başkan Yardımcısı Lea Bolgar'ın da bulunduğu birkaç protestocuyu tutukladı. Götürülürken son bir öfke çığlığı attı, savaş makinesi bu ülkeyi öldürüyor. Mekke 10, Thornberry ve müttefiklerinin desteklediği, bütçeyi zorlayan savunma tahsislerine karşı çıkanlar sadece barış protestocuları, pasifistler ve siyasi liberaller değil. Bunlar arasında özgürlükçü Cato Enstitüsü'ndeki mali ve siyasi olarak muhafazakar analistler ile 20. yüzyılın en etkili cumhuriyetçi dış politika liderlerinden birinin adını taşıyan tarafsız bir düşünce kuruluşu olan Henry L. Stimson merkezindeki savunma uzmanları da bulunuyor. Stimson merkezi, 2012 ve 2013 yıllarında, daha esnek ve mali açıdan sürdürülebilir bir ABD ordusuna doğru ilerlemek için bir dizi reform ve bütçe kesintisi hakkında raporlar yayınladı. Stimson merkezi, Pentagon içindeki hantal bürokrasileri azaltarak ve soğuk savaş tehditlerine karşı inşa edilen askeri güçleri ve silahları budayarak, Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri harcamalarda yılda yaklaşık 50 milyar dolar tasarruf edebileceğini tahmin ediyor. Bu bütçe kesintileri, aralarında Genelkurmay Başkan Yardımcılığı görevini yapmış eski bir isimde bulunan, 6 emekli general ve amiralinde yer aldığı 17 güvenlik ve siyasi uzmandan oluşan bir grup tarafından önerildi. Önerdikleri somut önlemler arasında, 22,4 milyar dolar tasarruf sağlayabilecek emeklilik ve sağlık yardımlarında değişiklikler, 21,4 milyar dolar tasarruf sağlayabilecek aktif görevdeki asker sayısında ve nükleer kuvvetlerde azalma gibi kuvvet yapısında değişiklikler, F-35 jetleri ve balistik füze denizaltılarının alımlarının yavaşlatılması ve 5,7 milyar dolar tasarruf sağlayabilecek ABD merkezli füze savunma sistemleri gibi diğer programların dondurulması yer alıyor. Tartışılan bir diğer akıllıca fikir ise, Washington'un birlik göndermeden önce bir sonraki dış müdahalenin nasıl finanse edileceğini kamuoyuna açıklamasını zorunlu kılmak olacaktır. Bu, kamuoyunu askeri eylemlerin maliyeti konusunda uyarmaya ve umarız hem Irak'ta hem de Afganistan'da yaşadığımız türden çıkmazlardan kaçınmaya yardımcı olacaktır. Minnesota Senatörü Al Franken, 2011 yılında kongreye savaşın maliyetini ödeme kararını sunarak, Amerika ve yasama organlarının bir savaşa başlamadan önce savaşın nasıl finanse edileceğine karar vermesini önerdi. Franken, savaşın maliyetinin gizli değil, açık olması gerektiğini söyledi. Franken, kürsü konuşmasında, Irak ve Afganistan bize 1 trilyon dolardan fazla maliyete mal oldu dedi. Ve bu, borçlanma yoluyla, diğer ülkelerden borçlanarak ve acil ek harcama yasalarıyla finanse edildi. Dahası, Irak savaşına büyük bir vergi indirimi eşlik etti. Bu başarısız mali deney, savaşa girmenin hiçbir mali fedakarlık gerektirmediği izlenimini yarattı. Bunun doğru olmadığını biliyoruz. Soru şu, bu mali fedakarlığı kim üstlenecek savaşa girmeye karar veren nesil mi, yoksa onların çocukları ve torunları mı? Öneri, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları ile savaşa girmenin maliyetleri arasındaki bağlantıyı yeniden kuruyor. Franken, tasarı için yalnızca iki ortak sponsor bulabildi ve tasarı, Senato Bütçe Komitesi'nde hemen askıya alındı ve oylamaya sunulmadı. Diğerleri ise savaş vergisi fikrini desteklemeye devam ediyor. Ordu gazisi ve Stimson merkezinde kıdemli araştırmacı olan R. Russell Rumbauf, Şubat 2013'te The New York Times'da yayınlanan bir köşe yazısında, Suriye ve Mali'deki iç savaşlarda dahil olmak üzere dünyanın birçok sorumlu bölgesine Amerikan müdahalesi olasılığı göz önüne alındığında, savaş vergisine duyulan ihtiyacın acil olduğunu belirtti. Rumbaaf şöyle yazdı, askeri eylemi ek gelire bağlayarak, başkan aslında ne zaman güç kullanacağına karar vermede daha özgür bir ele sahip olacaktır. Obama yönetiminin askeri eylem için öne sürdüğü her argüman, Açıkça vergi artışı çağrısını içerecek ve askeri durumun risklerinin maliyete deyip değmediği sorusunu gündeme getirecektir. Eğer Amerikan halkı buna değer olduğuna karar verirse, başkan hem ihtiyaç duyduğu siyasi desteği hem de finansmanı alacaktır. Eğer askeri eylem askerlerimizin kanına değerse, sadece soyut olarak değil, her Amerikalı tarafından belirli bir bedel olarak ödenmesi gereken hazinemize de değer olmalıdır. Tarafsız, kar amacı gütmeyen bir girişimin çalışması olan bu rapor, 2011 yılında yayınlanmıştır ve costsoftware.org adresinde düzenli olarak güncellenmektedir. Brown Üniversitesi'nden bir ekip, Savaşın Maliyetleri projesi raporunda, gelecekteki savaş hatalarından kaçınmayı amaçlayan bir dizi fikir geliştirdi. Rapora göre, öncelikle kamuoyunun Irak ve Afganistan savaşlarının kan ve maddi kayıplarını anlaması gerekiyor. Bu amaçla savaş bölgelerindeki tüm ölümlerin ve yaralanmaların, askerler, yükleniciler ve siviller dahi, kamuoyuna açıklanması şart. Brown ekibi, 2001 ile Nisan 2014 arasında 350 bin doğrudan savaş ölümünün gerçekleştiğini ve savaşların yaklaşık 4 trilyon dolara mal olduğunu tahmin ediyor. İşte Brown Üniversitesi ekibinin gelecekte hükümetlerin savaşa girme kararlarında daha fazla şeffaflık sağlamak için yaptığı bazı önerilerin özeti. Özel veya acil durum ödenekleri yoluyla savaşa kaynak ayırmaktan kaçının. Savaşın maliyetini tahmin ederken, gazilere yönelik gelecekteki yükümlülükleri de hesaba katın. Savaş borçlanmasına ilişkin faiz ödemelerinin tahmini maliyetlerini ve savaş için borçlanma ile vergi artırma veya savaş tahvili satma arasındaki tahmini maliyet farkını dahil edin. Savaşın eyalet ve yerel yönetimlere ve özel kişilere yansıttığı maliyetleri tahmin edin. Savaş harcamalarının ABD ekonomisi üzerindeki makroekonomik etkilerini tahmin edin. Pentagon'un Hükümetin diğer tüm departmanlarının karşıladığı muhasebe standartlarını karşılaması konusunda ısrar edin. Özel yüklenicilerin kullanımını ayrıntılı olarak açıklayın ve denetleyin. S.A.E.'nin insansız hava aracı istihbarat ve saldırı programı gibi savaşla doğrudan ilgili ulusal istihbarat programı bütçesini kamuoyuna açıklayın. Washington'da ve ülkenin diğer bölgelerinde savaşçı zihniyeti değiştirmek kolay olmayacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya polisi gibi davranmasını ve Amerikan değerlerini dünyaya dayatmasını isteyen Amerikalıların baskısı devam edecek. Buradaki zorluk, militarizmin bizi daha güvenli değil, daha az güvenli hale getirdiği yollar konusunda insanları eğitmek. Çözümün bir diğer parçası da halkın savaşın ekonomik maliyetini anlamasını sağlamaktır. Rakamlar her şeyi anlatıyor. Savunma harcamaları uzmanı Gordon Adams'a göre ikinci. Dünya Savaşı'nda hükümet, savaş tahvilleri satarak ve herkesi aşırı vergilendirerek savaşı finanse etti. Kongre, 1950'lerin başlarında Kore Savaşı'nı finanse etmek için vergileri artırdı. 1969'da, Vietnam Savaşı'nın en yoğun döneminde, Kongre, çoğu şirket ve kişisel gelir vergisi faturasına %5 ila %10 arasında ek vergi getirdi. Kongre Araştırma Servisine göre, bu, 1965 ila 1975 yılları arasında 686 milyar dolara mal olan Vietnam Savaşı'nın finanse edilmesine yardımcı oldu. Ancak 2001 yılında ve onu takip eden 10 yılda, Irak Savaşı veya Afganistan Savaşı için ek vergi getirilmedi. Washington liderleri, savaş vergisi getirmenin askeri harekata karşı kamuoyu muhalefetini tetikleyeceğinden korkmuş gibi görünüyor. Ne başkan ne de kongre bunu riske atmak istemedi. Eylül 2001 ile Haziran 2008 arasındaki iki savaşın 859 milyar dolarlık maliyetini karşılamak için vergileri artırmak yerine, kongre vergileri düşürdü. Vietnam Savaşı sırasında Johnson, savaş masraflarının temel savunma bütçesine dahil edilmesini istedi. Bu stratejinin savaşın maliyetini bir şekilde gizleyeceğini düşünüyordu, ancak içten içe, bu kahpe savaş sevdiğim kadını öldürüyor diye yakınıyordu, yoksullukla mücadele programları, kendisinin büyük toplum olarak adlandırdığı şeyi inşa etmeyi amaçlıyordu. Başkan George W. Bush, savaş maliyetlerinin savunma bütçesinden ayrı olarak ele alınmasını istiyordu. Yönetimi, Irak ve Afganistan savaş maliyetlerinin geleneksel Pentagon bütçesinin dışında ek bütçeler aracılığıyla aktarılmasını sağladı. Bu yaklaşımla Bush Beyaz Sarayı, savaş maliyetlerinin ulusal savunma maliyetlerine gerçekten ek bir yük getirmediğini öne sürdü. Bütçe uzmanı Adams şöyle açıklıyor, Tarihsel olarak, Hükümet savaş bütçesini temel savunma bütçesine dahil etmiştir. Bush bunu yapmamayı tercih etti. Savaş maliyetlerini bütçenin bir parçası değilmiş gibi ele almak harika bir oyundu. Çok büyük bir optik yanılsama vardı. Savunma bütçesinin çok fazla artmadığını ve savaş bütçesine dikkat etmemeniz gerektiğini söylüyorsunuz. O da ortadan kalkacak. Adams, Pentagon'un Bush yaklaşımını sevdiğini, çünkü 10 yıl boyunca istedikleri her şeyi savaş bütçesine dahil edebildiklerini söyledi. Ancak Bush dönemindeki iki savaşın maliyeti gerçekti. Ortadan kaybolmadı. Bunun yerine, federal bütçe açığının bir parçası haline geldi ve 2008'deki ABD ekonomisinin çöküşünü tetiklemeye yardımcı oldu. Harvard Üniversitesi Profesörü Linda J. Bilmez, Irak ve Afganistan savaşlarının birlikte ABD tarihinin en pahalı savaşları olduğunu söylüyor. 2013 yılında yayınladığı Irak ve Afganistan'ın Mali Mirası adlı çalışmasında, toplam maliyetin 6 trilyon dolara kadar çıkabileceğini belirtiyor. Bu tahmini fiyat, askerler ve aileleri için uzun vadeli tıbbi bakım ve engellilik tazminatını içeriyor. Ayrıca, askeri stokların yenilenmesi ve savaşlardan kaynaklanan genel sosyal ve ekonomik maliyetlerin ödenmesinin muhtemel maliyetlerini de kapsıyor. Bilmez şunları söyledi. Bu faturanın en büyük kısmı henüz ödenmedi. 2001 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri, askeri personel ve gaziler için sağlanan yardımların kalitesini, miktarını, erişilebilirliğini ve uygunluk şartlarını genişletti. Bu durum, Gaziler İşleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı bütçelerinde benzeri görülmemiş bir büyümeye yol açtı. Bu yardımlar önümüzdeki 40 yıl içinde daha da artacak. Savaşlarda kullanılan temel ekipmanların büyük bir kısmının yenilenmesi ve Irak ve Afganistan bölgesindeki devam eden diplomatik varlığın ve askeri yardımın desteklenmesi için ek fonlar ayrılmıştır. Irak ve Afganistan'daki operasyonları finanse etmek için alınan büyük miktardaki borçlar uzun vadede önemli borç ödeme maliyetleri de getirecektir. Bu savaş dönemi harcama tercihlerinin bir sonucu olarak Amerika Birleşik Devletleri personel ve diplomasiye, araştırma ve geliştirmeye ve yeni askeri girişimlere yapılan yatırımların finansmanında kısıtlamalarla karşılaşacaktır. Bilmez, Irak ve Afganistan'ın mirasının borç olduğunu, yani geleceğe uzanan vaatler ve taahhütler olduğunu söyledi. Nisan 1953'te Başkan Eisenhower, başkanlığı döneminde askeri harcamaların tehlikelerine değinen iki önemli konuşmasından ilkini yaptı. Sovyet diktatör Joseph Stalin'in ölümünden birkaç hafta sonra konuşan Eisenhower, barış şansı konuşması olarak bilinen konuşmasında, Amerikalı gazete editörlerine Sovyetlerle yaşanacak bir silahlanma yarışının her iki ülke içinde içsel yükler getireceğini söyledi. Üretilen her silah, denize indirilen her savaş gemisi, ateşlenen her roket, nihayetinde aç olan ve doyurulmayanlardan, üşüyen ve giydirilmeyenlerden çalınan bir şeydir. Silahlanmış bu dünya sadece para harcamıyor. İşçilerinin alın terini, bilim insanlarının dehasını, çocuklarının umutlarını harcıyor. Bir modern ağır bombardıman uçağının maliyeti şudur, 30'dan fazla şehirde modern bir tuğla okul. Her biri 60 bin nüfuslu bir kasabaya hizmet veren iki elektrik santrali. İki güzel, tam donanımlı hastane. Yaklaşık 80 kilometre beton yol. Tek bir savaş uçağı için yarım milyon kile buğday ödüyoruz. Tek bir distroya için 8 binden fazla insanı barındırabilecek yeni evler ödüyoruz. Ikea'ın askeri harcamaların maliyeti hakkındaki uyarısı kulak ardı edildi. 1947'de 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle başlayan Soğuk Savaş genişlemişti. Ülke, kısmen Wisconsinli Cumhuriyetçi Senatör Joseph McCarthy'nin 1950'lerin başlarında federal hükümetin içinde komünistler ve Sovyet casusları olduğunu iddia etmesiyle körüklenen Kızıl Korku'dan titriyordu. İddialarını kanıtlayamayan McCarthy, ABD senatosu tarafından kınandı. Bu sırada Kore'de sıcak bir savaş sürüyordu. Amerika Birleşik Devletleri, 1950'de komünist destekli Kuzey Kore tarafından işgal edilen Güney Kore Cumhuriyeti'ne yardım etmek için 1,3 milyon asker göndermişti. Amerika Birleşik Devletleri, Temmuz 1953'te ateşkeste sona eren çatışmada 33.686 savaş kaybı bildirdi. Tarihinden farklı olarak, ABD hükümeti Kore Savaşı'ndan sonra, önceki savaşlardan sonra yaptığı gibi orduyu terhis etmedi. Bunun yerine, komünizm korkularının özgür dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde, ülke daimi bir orduyu ve yüklü bir savaş sonrası savunma bütçesini destekledi. Ocak 1961'de, 8 yıllık görev süresinin sonunda, Eisenhower Amerikan yaşamında benzeri görülmemiş bir tehlikeye karşı tekrar uyarıda bulunmaya çalıştı, kalıcı bir askeri güç ve bunu sürdürmeyi ve genişletmeyi amaçlayan yeni siyasi ve mali gruplar. 1953'teki konuşmasının tamamlayıcısı olarak bilinen konuşmasında, iki canlı televizyonda ulusa doğrudan seslenerek vatandaşları askeri sanayi kompleksinin, İstenip istenmemesi fark etmeksizin, haksız nüfuz elde etmesine karşı dikkatli olmaya çağırdı. Konuşmanın bazı taslaklarında Eisenhower, kompleksi daha açık bir şekilde tanımlayarak, onu büyük ve kalıcı bir askeri kuruluş ile büyük ve kalıcı bir silah endüstrisinin birleşimi olarak nitelendirdi. Susan Eisenhower, büyük babasının veda konuşmasının sonradan akla gelen bir şey olmadığını söylemiştir. Ike'ın konuşmasının 50. yıl dönümünü kutlayan 2011 tarihli Washington Post gazetesindeki bir köşe yazısında şöyle yazmıştır, 1959 gibi erken bir tarihte, kardeşi Milton ve konuşma yazarlarıyla birlikte, yeni kazanılan refahla sarhoş olmuş, gençliğe ve ihtişama kapılmış ve giderek daha çok kolay bir hayatı hedefleyen bir ulus için ciddi uyarılar sunarak, kesinlikle ciddi olmayan bir dönemde çalışmaya başlamıştı. Ancak sözleri yine de dikkate alınmadı. Konuşmayla ilgili haberlerin çoğu ekonomiye dair açıklamalarına odaklanırken, uyarıları eski askerin düşünceleri olarak yorumlandı ve gazetelerin derinliklerinde kayboldu. Benim için Eisenhower'ın konuşması daha derin ve kişisel bir anlam taşıyordu. Fransa ve Almanya'da ikinci, dünya savaşında savaşmış bir gazi olarak, savaşın vahşetine tanık olmuştum. Bir insanın kafasına şarapnel parçaları saçarak onu anında öldürebilecek veya sonsuza dek sakat bırakabilecek topçu ateşinin çığlıklarını duyduğumda güvenli bir yere kaçmayı öğrenmiştim. Savaşın getirdiği yaygın yıkımı ve hayatta kalanların moralini bozan etkileri görmüştüm. Filmler ve propaganda, savaşın görkemli bir şey olduğuna inanmanızı ister. Oysa savaş öyle değildir. Savaş, yeryüzündeki cehennemdir. ABD ordusunda er olarak ikinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'daki müttefik kuvvetlerinin başkomutanı General Eisenhower'ın emrinde görev yaptım. Savaş boyunca onu veya başka herhangi bir önemli askeri lideri hiç görmedim. Ancak 1960'tan itibaren Washington merkezli bir muhabir olarak Pentagon'daki ve hükümetin diğer kollarındaki üst düzey yetkililerle röportaj yapma fırsatım oldu. Kongre ve Beyaz Saray'daki ulusal güvenlik tartışmalarını takip ettim ve ABD birliklerinin dünyanın dört bir yanındaki sorumlu bölgelere gönderilmesi kararları hakkında haberler yaptım. Vietnam ve Orta Doğu'da dahil olmak üzere 30'dan fazla ülkeden haber yaptım. Son 50 yıldır askeri sanayi kompleksinin genişlemesine ve Amerikan savaş makinesine dönüşen yapıya odaklanmak için elimden gelenin en iyisini yaptım. Demokrasiye yönelik tehdidini ve bizi daha güvenli değil, daha az güvenli hale nasıl getirdiğini göstermeye çalıştım. Bu kompleksin bir tür komplo olduğuna asla inanmadım. Hayır, öyle değil. Bunun yerine, bir tür grup düşüncesinin sonucu olduğunu düşünüyorum. Psikologlar, grup düşüncesinden etkilenen grupların kendi davalarının doğruluğuna inanmaya ve alternatifleri görmezden gelmeye eğilimli olduklarını söylüyorlar. Grubun üyeleri, grubun değerlerine karşı herhangi bir argüman ifade etmemek için baskı altındadır. Soğuk Savaş 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle sona erdi. Ancak bu kompleksi oluşturan güçler hala etkiliydi. 11 Eylül 2001 saldırıları ve Başkan George W., Bush'un terörizme savaş ilan etme ve Afganistan ile Irak'ı işgal etme kararıyla yeni bir güç kazandılar. Kongre, ulusal güvenlik adına orduya sınırsız yetki verdi. Bu para, terörizme karşı yeni bir savaşı finanse etti ve Amerika'nın savaş makinesine yeni bir görev kazandırdı. ABD muharebe birlikleri Irak'tan çekildi ve Afganistan'da sadece birkaç bin asker kaldı, ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel polis rolünden veya dünya çapında askeri güç kullanma isteğinden vazgeçmeye hazır olduğuna dair çok az kanıt var. Özünde, Soğuk Savaş'ın başlangıcından beri ABD politika yapımına hakim olan savaş ve müdahale yanlısı gruplar canlı ve gelişmeye devam ediyor. Tarihçi ve emekli ordu albayı Andrew Bacevich, 2010 yılında yazdığı Washington Kuralları adlı kitabında, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel liderlik görevini yerine getirirken kendini savunmak için gerekenlerden çok daha fazla askeri kapasiteye sahip olduğunu yazdı. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Amerikalıların askeri güce ve kurumlara şüphe yıl, hatta açıkça düşmanlıkla baktığını belirtti. Baciewicz, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından, Amerikan kimliğinin merkezinde askeri güce duyulan bir yakınlık ortaya çıktı dedi. Orgeneral Martin Dempsey, Bak Mekkeo'nun 2011'deki ABD ordusunun geleceği hakkındaki kongre oturumlarında şu şekilde ifade etti, ABD silahlı kuvvetlerinin gerilemesini ve bu ulusun ve ordusunun küresel bir güç olmamasını denetlemek için genel kurmay başkanı olmadım. Biz bir ulus olarak böyle değiliz. Deniz piyadeleri komutanı General Peter Pas, komiteye sunduğu konuşma metninde, savunmaya para ve maliyet açısından bakmanın yanlış olduğunu söyledi. İran, Kuzey Kore ve Çin'den kaynaklanan risk ve tehditleri göz önünde bulundurmanın daha doğru olacağını belirtti. Bu tür söylemler, on yıllardır Amerika'nın savaş makinesini beslemeye yardımcı oldu. Bu tür soğuk savaş zihniyeti, ulusa zarar veriyor, yurt içinde ve yurt dışında itibarımızı zedeliyor ve aksi takdirde eğitim, sağlık ve çevreye harcanabilecek vergi paralarını başka yöne çekiyor. Kompleksin aşırılıklarını dizginlemenin ve bizi daha güvenli hale getirmenin en iyi yolu, İyi bilgilendirilmiş seçmenlerin, değişimi gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğumuz türden aydın liderleri seçmesidir. Eisenhower'ın 1961'de verdiği tavsiye bugün de geçerliliğini koruyor. Sadece uyanık ve bilgili bir yurttaş kitlesi, savunmanın devasa endüstriyel ve askeri mekanizmasının barışçıl yöntemlerimiz ve hedeflerimizle doğru bir şekilde bütünleşmesini sağlayabilir, böylece güvenlik ve özgürlük birlikte gelişebilir. Savaşın maliyetleri, Afganistan, Irak ve Pakistan'daki savaşların insan ve ekonomik açıdan maliyeti ne kadar oldu? Brown Üniversitesi Watson Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü'nde yürütülen savaşın maliyetleri projesi kapsamında, ekonomistler, antropologlar, siyaset bilimciler, hukuk uzmanları ve doktorlardan oluşan, tarafsız ve kar amacı gütmeyen 30 kişilik bir ekip bu soruyu analiz etti. Araştırma grubu, 2001'den Nisan 2014'e kadar bu savaşlarda 350 bin kişinin öldüğünü, yıkım, hastalık ve yoksunluk nedeniyle dolaylı olarak ölenlerin ise bu sayıya dahil olmadığını tespit etti. Savaşlar Amerika Birleşik Devletleri'ne 4 trilyon dolardan fazla maliyete mal oldu. Bu ne kadar büyük bir meblağ, Amerika Birleşik Devletleri, 2010 nüfus sayımında sayılan 30 milyon üniversite çağındaki Amerikalı'nın her birinin 4 yıllık özel üniversite lisans eğitimini, öğrenim ücreti, konaklama ve yemek dahi, finanse etmeye yetecek bir meblağ. Savaşın Maliyetleri ekibinin araştırma makaleleri, grafikler ve videolar da dahil olmak üzere, costsoftware.org web sitesinde yayınlanmakta ve özetlenmektedir. Bulgular arasında şunlar yer almaktadır. Savaşlar, askerler, militanlar, polisler, askeri yükleniciler, gazeteciler, insani yardım çalışanları ve siviller de dahil olmak üzere 350 binden fazla insanın doğrudan ölümüne neden oldu. Bu ölülerin yarısından fazlası, yaklaşık 220 bini sivildi. Bu 350 bin kişinin ötesinde, evlerin, yolların, elektrik şebekelerinin, su kaynaklarının, Kanalizasyon sistemlerinin ve diğer altyapıların yıkımıyla yayılan hastalık, açlık, yoksulluk ve evsizlik nedeniyle çok daha fazla insan dolaylı olarak öldü. Bu dolaylı ölümler sayılmıyor ve tahmin edilmesi bile zor. Savaş mültecilerinin ve yerinden edilmiş kişilerin sayısının 6,7 milyon olduğu tahmin ediliyor, bu sayı neredeyse New York şehrinin nüfusunun yerinden edilmesine eşdeğer. Ölenlerin sayısından çok daha fazla sayıda insan, hayatlarını kalıcı olarak etkileyen şekillerde yaralandı veya hastalandı. Savaşlarda 6802 ABD askeri hayatını kaybederken, Gaziler İdaresi 2012 yılının ortalarına kadar 750 binden fazla engellilik başvurusunu onaylamıştı. Özellikle travmatik beyin hasarı, omurilik hasarı, uzuv kaybı ve travma sonrası stres bozukluğu gibi yeni engellilik durumları kaydedilmeye devam ediyor. Savaşların bu insani ve ekonomik maliyetleri on yıllarca devam edecek ve bazılarının zirve noktası yüzyılın ortalarına kadar gelmeyecektir. Savaşların maliyetlerinin çoğu, çeşitli bütçelerde gizli kaldığı için Amerikalılar için görünmezdir. Çoğu insan Pentagon'un savaş ödeneklerinin savaşların bütçesel maliyetlerine eşdeğer olduğunu düşünse de, gerçek rakamlar bunun iki katıdır ve tam ekonomik maliyetler çok daha büyüktür. Bu savaşların ABD federal bütçesine maliyetinin 4 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor, bu rakam, gelecekteki bazı maliyetleri içeriyor ancak ABD hükümetinin savaşları finanse etmek için yaptığı borçlanmanın gelecekteki faiz maliyetlerini içermiyor. Harvard profesörü ve bütçe uzmanı Linda J., bilmez, askerler ve gaziler için uzun vadeli bakım ve engellilik tazminatlarının gelecekteki maliyetleri de hesaba katıldığında toplam maliyetin 6 trilyon dolara kadar çıkabileceğini tahmin ediyor. Sonuç olarak, Brown Üniversitesi raporunda şu ifadelere yer verildi, bu savaşların tüm maliyetleri sürekli olarak küçümsendi, yanlış anlaşıldı veya kamuoyundan gizlendi. Daha fazla şeffaflığa ihtiyaç var çünkü ABD hükümetinin ulusal güvenlik hakkındaki argümanları, savaş bölgesindeki insanlar dışında herkesi güç kullanımının ne işe yaradığı konusunda bilgisiz bırakmak için zayıf bir bahanedir. Epilog. Molly Sinclair mccartney tarafından. Doğal olarak sıradan insanlar savaş istemez, ne Rusya'da, ne İngiltere'de, ne Amerika'da ne de Almanya'da. Bu anlaşılabilir bir durum ama Halk her zaman liderlerin emrine getirilebilir. Bu kolaydır. Tek yapmanız gereken onlara saldırıya uğradıklarını söylemek ve pasifistleri vatanseverlikten yoksun olmakla ve ülkeyi tehlikeye atmakla suçlamaktır. Bu, her ülkede aynı şekilde işler. Nazi lideri Herman Göring 5 Şubat 2003 Çarşamba sabahı, Jim ve Ben Florida'daki Tampa Körfezi manzaralı dairemizde oturup Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yapacağı televizyon konuşmasını izledik. Önceden gelen haberlerden Powell'ın Bush yönetiminin Irak'ı işgal etme gerekçesini savunacağını biliyorduk. Powell'ın Saddam Hüseyin'in kitle imha silahlarına sahip olduğunu ve zorla ortadan kaldırılması gerektiğini kanıtlayacak delillere sahip olup olmadığını görmek istedik. Powell'ın iddialarını desteklemek için ses kayıtları ve uydu görüntüleri sunmasını dikkatle dinledik ve izledik. Sonuç olarak, Jim ikna olmadı. 30 yıla aşkın süredir Washington merkezli ulusal güvenlik muhabiri olarak, gerçeği kurgudan ayırt etmeyi öğrenmişti. Jim'in görüşüne göre, Pavel sadece boş laflar etmişti. Birkaç gün sonra sekiz arkadaşımız için bir akşam yemeği partisi düzenledik. Yemekten sonra, konuşmak için bir daire şeklinde toplandık. Jim'in o akşamki sorusu şuydu, işgal etmeli miyiz? Herkes cevap verdi ve şaşırtıcı bir şekilde Powell'a inandıklarını söylediler. Saddam’ın kitle imha silahlarına sahip olduğu ve bunları Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı kullanabileceği iddialarını kabul ettiler. İşgali desteklediler. Jim en son konuştu, hepiniz yanılıyorsunuz. Hiçbir kanıtları yok, binaların fotoğrafları var ama o binaların içinde ne olduğunu bilmiyorlar. Korkunç bir hata yapıyorlar. ne tür bir durumun içine düştüklerinin farkında değiller ve bu yüzden insanlar ölecek. Bu tam da Jim’in tarzıydı, her zaman hükümetin resmi çizgisine meydan okumaya hazır ve kendi pozisyonunu savunabilen biriydi. Ama Jim sadece arkadaşlarımızla yetinmedi. ABD'nin işgaline dair şüphelerini konuşmalarının, köşe yazılarının ve derslerinin merkezine yerleştirdi. Otorite ve tutkuyla konuşabildiği için insanlar onu dinledi. Ardından dinleyicilerden biri ona Amerika'nın neden savaşa bu kadar istekli olduğunu açıklayan bir kitap yazmasını önerdi. Diğerleri ise sistemi değiştirmek için neler yapılabileceğini öğrenmek istedi. Buna karşılık, Jim, Amerikan militarizmini yönlendiren politikalar ve güçler hakkındaki gerçeği ortaya çıkarmak amacıyla Amerika'nın Savaş Makinesi adını verdiği bu kitap üzerinde çalışmaya başladı. Makinenin etkisini azaltmanın yollarından birinin, insanların onun nasıl çalıştığını ve neden tehlikeli olduğunu anlamaları olduğuna inanıyordu. Kitabın taslağının büyük bir kısmını tamamlamıştı ki hastalığa yakalandı. 6 Mayıs 2011'de vefat etti. Onun için düzenlenen anma töreninde, Cem'in konuşmasını dinlemiş olan yerel kütüphanemizden bir arkadaşım, kitabını bitirmemi ve bazı çözümler önermemi rica etti. Sorunlar o kadar karmaşık ve sistem o kadar yileli ki, böylesine zorlu bir öneri karşısında umutsuzluğa kapılıp pes etmek istedim. Muhtemelen birçok insan bu konuda böyle hissediyor. Ama Jim asla pes etmedi ve ben de pes etmeye niyetli değildim. Jim'in kitabını araştırmak ve tamamlamak için Washington, DC'de, Beyaz Saray yakınlarında bulunan Woodrow Wilson Uluslararası Bilim Adamları Merkezine burs başvurusunda bulundum. O dönemde merkezin başında olan Michael Van Dusen, bana 2012 yılında bir görev teklif etti ve orada bir ofis sağladı. Ulusal güvenlik ve savunma konusunda uzmanlarla görüşmeler yapmaya başladım. Bu konudaki literatürü ve yazıları inceledim. Cem'in yaptığı konuşmaları ve yazdığı köşe yazılarını tekrar okudum. Kitabı, onun amaçladığına inandığım şeye mümkün olduğunca yakın bir şekilde tamamladım. Son olarak, barışı teşvik etme ihtiyacından başlayarak, onun isteyeceğini düşündüğüm 12 değişiklik önerisini sıralıyorum, Bunlar arasında militarizm ve bitmek bilmeyen savaşlar da yer alıyor. Birinci, Amerika'nın militarizmini ve bizi daha az güvenli hale getiren savaş tapınmasını dizginlemek. 1946'da Nürnberg'deki Uluslararası Askeri Mahkeme Savaş Suçları davası sırasında, Amerikalı psikolog G.M. Gilbert, Nazi lideri Herman Göring ile hapishane hücresinde savaş hakkında röportaj yaptı. Gilbert'ın Nürnberg Günü adlı kitabına dayanan bu görüşme şöyle. Görün, doğal olarak, sıradan insanlar savaş istemez, ne Rusya'da, ne İngiltere'de, ne Amerika'da, ne de Almanya'da. Bu anlaşılabilir bir durum, ama sonuçta, politikayı belirleyenler ülkenin liderleridir ve ister demokrasi, ister faşist diktatörlük, ister parlamento, ister komünist diktatörlük olsun, halkı peşlerinden sürüklemek her zaman kolaydır. Gilbert, bir fark var, demokraside halkın seçilmiş temsilcileri aracılığıyla bu konuda söz hakkı vardır, oysa Amerika Birleşik Devletleri'nde savaş ilan etme yetkisi yalnızca kongreye aittir. Göring, ah bunlar güzel ve hoş, ama ses olsun ya da olmasın, halk her zaman liderlerin emrine getirilebilir. Bu çok kolay. Tek yapmanız gereken onlara saldırıya uğradıklarını söylemek ve pasifistleri vatanseverlikten yoksun olmakla ve ülkeyi tehlikeye atmakla suçlamak. Bu, her ülkede aynı şekilde işler. Gorin ne kadar iğrenç olsa da, rahatsız edici bir gerçeği dile getirdi. Amerika'nın militarizmini ve savaşa tapınmasını dizginlememiz gerekiyor. Son yıllarda ordu, savunma müteahhitleri ve devlet kurumlarıyla yakın işbirliği içinde çalışan düşünce kuruluşları ve kamu politikası gruplarından oluşan bir ağ, ulus olarak kendimize dair kamuoyu algımızı şekillendirdi. Bu dış politika kompleksi, Amerikan istisnaiyetçiliğini Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer uluslardan farklı olduğu ve küresel polis olarak hizmet etme ve özellikle gelişmemiş ülkelerde özgürlük ve demokrasi kurma ulusal misyonuna sahip olduğu fikrini teşvik etmeyi amaçladı. Bu, Bush'un Irak işgalinin ardındaki fikirlerden biriydi ancak tek fikir değildi. Bu karmaşık güçler bütünü, hükümetimizdeki güç dengesindeki değişimle birlikte gelişti. Kongre, savaş ilan etme yetkisini başkana devretti. Ulusal güvenlik ve savunma politikalarını şekillendiren güçlerin arkasındaki paradan korkan seçilmiş temsilcilerimiz, askeri bütçeye müdahale etmeyi siyasi bir tabu olarak görüyor. Liderlerimizin çoğu bayrağı sallıyor ve hizaya girmeyen herkesi hor görüyor. Irak'ta bu militarizm, El-Kaide ve müttefik gruplarının militan teröristlerine propaganda zaferi ve bir eleman toplama aracı sağladı. Büyük bir Müslüman ülkenin sokaklarında Amerikan tanklarının dolaşmasını istiyorlardı ve Irak'ı işgalimizle bunu elde ettiler. Amerikalıların Müslümanlara uyguladığı işkencenin örneklerini istiyorlardı ve biz onlara Ebu Güreybi verdik. Müslüman sivillerin Amerikan insansız hava aracı saldırılarında öldüğüne dair kanıt istiyorlardı ve biz de bunu sağladık. Sistemimiz çarpık, ulusal bir uyanışa ihtiyacımız var. Her yabancının içinde bir Amerikalı olduğunu ve o kişiyi özgürleştirmenin bizim sorumluluğumuz olduğunu düşünme hatasından kaçınmalıyız. 1991'de Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından, her iki partiden Amerikalı siyasi liderler, barış getirisi sağlayabilecek savunma harcamalarının azaltılması çağrısında bulundular. Ancak 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra, savunma ve güvenlik harcamalarındaki büyük artışa karşı çıkmak vatanseverlik dışı ve neredeyse ihanet sayıldığı için bu sesler esasen susturuldu. Özgürlükçü Cato Enstitüsü'nden Christopher Preble, savunma harcamalarına karşı etkili bir denge unsurunun olmadığını söyledi. Kongre sadece destekçileri dinliyor. Daha fazla muhaliflere, yani aşırı askeri harcamaları destekleyen ve kongrenin bu harcamalara verdiği desteğe karşı çıkacak daha fazla sese ihtiyacımız var. Bazı bireyler ve gruplar mevcut sistemi sorguluyor. Tarafsız Hükümet Gözetimi Projesi'nde, POGO, Straw Askeri Reform Projesi'nin direktörü olan Winslow Wheeler, Askeri konuları takip eden ve bunlar hakkında net bir şekilde yazan uzman bir bütçe analistidir. POGO, son zamanlarda hükümetin insansız hava aracı saldırıları hakkındaki bilgilerinde daha fazla şeffaflık çağrısında bulunduğu ve 1980'lerde ordunun 7600 dolarlık kahve makineleri satın alması gibi aşırı askeri harcamaları ortaya koyma konusundaki geleneksel çalışmalarına devam ediyor. Florida'da, Sarasota'dan 3 gazi, 2003 yılında hükümetin Irak'ı işgal planını ve Iraklıların Amerikan askerlerini kurtarıcı olarak karşılayacağı fikrini sorguladı. Yerel gaziler gruplarının işgale karşı çıkmak yerine onu desteklemesi nedeniyle, bu üç adam benzer düşüncelere sahip diğer gazileri bularak Florida Concerned veteransı kurdu ve bu kuruluş hala bu konularda aktif olarak çalışıyor. Bu projeler ve kişiler iyi bir başlangıç sağlıyor. Ancak Amerikan militarizmini ve savaşa tapınmayı dizginleyeceksek daha büyük bir hareket oluşturmamız gerekiyor. 2. Savaşın maliyetini kabul edin ve bunun bedelini ödemeye hazır olun. Finans ve bütçe konularında önde gelen ulusal uzmanlardan Linda Bilmes'e göre, Irak ve Afganistan savaşlarının ekonomik maliyeti, gaziler ve askerler için uzun vadeli bakım masrafları da dahil edildiğinde 6 trilyon dolara kadar ulaşabilir. İnsan kayıpları hesaplanamaz. Savaş alanı tıbbı ve uygulamalarındaki gelişmeler sayesinde, yaralı askerlerin ölüm oranı savaş zamanlarının en düşük seviyesine ulaştı. 2010 yılında Afganistan'da yaklaşık 5500 Amerikan askeri çatışmada yaralandı. New York Times'ın haberine göre, ölenlerin oranı bir önceki yıl %11, 2008'de ise %14,3 iken, bu yıl %7,9'dan azı hayatını kaybetti. Christian Science Monitor'da 2006 yılında yayınlanan bir makaleye göre, Pensilvanya Üniversitesi demograflarının yaptığı çalışmalar, Irak ve Afganistan'daki askerler arasındaki ölüm oranının Vietnam Savaşı'ndakinden çok daha düşük olduğunu ve çatışma bölgesindeki ölümlerin yaralananlara oranının 2006 itibariyle Vietnam'daki %24'ten Irak ve Afganistan'da %13'e düştüğünü ortaya koymuştur. Başka bir deyişle, günümüz savaşlarında yaralı askerlerin hayatta kalma olasılığı ölme olasılığından çok daha yüksek. Hayatlarının kurtarılabilmesi harika bir şey. Ancak bu, kapsamlı fiziksel ve psikolojik yaralanmalarla boğuşan daha fazla geri dönen asker ve gazinin şimdi ve gelecekte yardıma ihtiyaç duyacağı anlamına geliyor. Ne yazık ki, Gaziler İşleri Bakanlığı görevini yerine getirmiyor. Kurumun başkanı Erik Shinseki, Mayıs 2014'te, bir dizi gazinin VA hastanelerinde bakım beklerken öldüğüne dair çıkan haberlerin ardından istifa etti. CNN Phoenix'teki bir VA tesisindeki gecikmelerin 40 gazinin ölümünde rol oynamış olabileceğini bildirdi. Bu bir rezalet. Tehlikeye attığımız insanlara mümkün olan en iyi bakımı sağlamak bizim sorumluluğumuz. Bu, savaşın insani bedeli. Aynı zamanda, birliklerimizi konuşlandırmadan önce dikkate almamız gereken savaşın ekonomik maliyetinin de temel bir unsuru. Irak ve Afganistan'da yaptığımız gibi, bir daha asla kredi kartıyla savaşa girmemeliyiz. Üçüncü, askerlik hizmeti zorunluluğunun veya bir tür ulusal hizmetin yeniden getirilmesi düşünülebilir. Bu konuda her iki tarafında güçlü argümanları mevcut, ancak İsrail'in hem erkeklerin hem de kadınların 2 ila 3 yıl boyunca ülkelerine hizmet etmelerini gerektiren başarılı bir askerlik programı var. Amerikan ordusunun üst düzey yetkilileri geleneksel olarak zorunlu askerlik yerine gönüllüleri tercih etmişlerdir, ancak Afganistan'daki ABD kuvvetlerine ve ortak özel operasyonlar komutanlığına liderlik eden General Stanley McChrystal, savaş zamanı zorunlu askerlik uygulamasının yeniden getirilmesini destekliyor. 2012'de ASP'ın Fikirler Festivali'nde yaptığı konuşmada, bence zorunlu askerlik uygulaması olmalı, dedi. Bence bir ülke savaşa girdiğinde, yalnızca profesyonel bir güç tarafından temsil edilmemeli, çünkü bu durum nüfusu temsil etmeyebilir. Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi'nde araştırmacı olan Thomas A. Riggs, Amerika Birleşik Devletleri'nde erkekler ve kadınlar için yeniden canlandırılmış ve daha adil bir askerlik sisteminin halkı silahlı kuvvetlerle yeniden bir araya getirmenin en iyi yolu olduğunu yazmıştır. Rix, askerlik sisteminin başkan L.Y.N. Don Vietnam'da kara savaşına girmekten alıkoymadığını, ancak insanların savaşa dikkat etmelerini ve destekleyip desteklemeyeceklerine karar vermelerini teşvik ettiğini savunmaktadır. Rix, tamamen gönüllülük esasına dayalı ordunun dezavantajları askeri değil, siyasi ve etiktir diye yazmıştır. Ülkenin yüzde biri Irak ve Afganistan'daki savaşların neredeyse tüm yükünü üstlenirken, Geri kalanımız esasen alışverişe çıktı. Savaşlar kötüye gittiğinde, sırtımızı dönebildik. Rix, emekli bir generalin kendisine, eğer askerlik zorunluluğu olsaydı Amerika Birleşik Devletleri'nin muhtemelen Irak'ı işgal etmeyeceğini söylediğini yazdı. Liseden mezun olan gençler için yeniden canlandırılan askerlik sistemi seçenekler içermelidir. Rix 3 hizmet seviyesi önerdi. Bazıları düşük maaşlı ancak ücretsiz üniversite eğitimi de dahil olmak üzere mükemmel hizmet sonrası avantajlara sahip orduyu seçebilir. Görevlendirilmeyecekler ancak Pentagon için büyük maliyetlerle özel yüklenicilere yaptırılan evrak işleri, boyama ve diğer düşük vasıflı işler gibi görevleri yerine getirebilirler. 18 ay sonra, profesyonel orduya geçmeyi seçebilirler. Askerlik yapmak istemeyenler iki yıl süreyle sivil ulusal hizmette bulunarak üniversite öğrenim ücreti yardımı da dahil olmak üzere bazı haklardan yararlanabilirler. Askerlik hizmetine karşı çıkanlar, isteğe bağlı olarak muafiyet hakkına sahip olacaklar ancak tüm devlet yardımlarından, Medicare, devlet destekli üniversite kredileri ve ipotek garantileri, mahrum kalacaklar. RICS, minimum devlet müdahalesi isteyenler bunu elde edebilir diye yazdı. Amerikan militarizminin ve Bush'un Irak işgalinin açık sözlü bir eleştirmeni olan siyaset bilimci ve emekli ordu albayı Andrew Bacevich, zorunlu askerlik uygulamasının mevcut askeri sistemimizdeki eşitsizlikleri düzeltebileceği için bazı faydaları olduğunu savunuyor. Ancak yeniden canlandırılacak bir zorunlu askerlik uygulamasının olası olmadığını düşünüyor. 2008 yılında yazdığı Gücün Sınırları adlı kitabında şöyle açıklıyor. Açık uçlu küresel bir savaşın yükünü taşımak için az sayıda gönüllüye güvenmek Amerikalıları tedirgin edebilir, ancak tedirginlik değişimi sağlamaya yetmez. Nitekim, savaşın özelleştirilmesi ünlü Blackwater gibi kiralık orduların elde ettiği önemde açıkça görüldüğü gibi askeri hizmeti bir yurttaşlık işlevinden ekonomik bir girişime dönüştürme konusunda zımni bir istekliliği gösteriyor, burada motivasyon vatanseverlikten ziyade para. Amerikalılar paralı askerleri sevmeyebilir, ancak birçoğu sevdiklerini dünyanın öbür ucundaki ıssız bir ülkede savaşmaya gönderme ihtimalinden daha da büyük bir tiksinti duyuyor. Askerlik hizmetinin zorunlu hale getirilmesi olasılığı düşük olsa da, yine de değerlendirilmeye değer. Mevcut duruma demokratik bir çözüm getirecektir. Ortalama vatandaş ile Washington'daki savaş karar vericileri arasındaki mesafeyi kapatacaktır. İnsanlara askeri gücümüzü nasıl kullanacağımız konusunda söz hakkı verecektir. 4. İnsansız hava araçlarıyla yapılan savaşın gizliliğine son verin. 2001 saldırılarından bu yana, Amerika Birleşik Devletleri dünya çapında teröristleri ve aşırılıkçıları hedef alıp öldürmek için iki insansız hava aracı programı yürütüyor. Bunlardan biri, geleneksel savaşın bir uzantısı olarak ABD ordusu tarafından yürütülüyor ve bu nedenle geleneksel askeri kurallara tabi. Ancak diğer insansız hava aracı operasyonu, CIA tarafından yürütülen gizli bir program. İnsansız hava araçları operasyonları daha az gizli hale geldikçe, etik, ahlaki ve yasal yönleri hakkındaki tartışmalar da alevlendi. İnsansız hava araçlarının gizliliğine son vermemiz gerektiği açık. Rachel Maddow'un 2012 tarihli Drift adlı kitabında savunduğu gibi, gizli orduyu ortadan kaldıralım. Eğer Pakistan, Yemen ve Somali'de insanları buharlaştırmak için insansız hava araçları kullanacaksak, bu insansız hava araçlarını hava kuvvetleri kullanmalı ve tetiği çekmelidir. Ve biz de bundan haberdar olmalıyız. Eğer CIA askeri görevler yürütüyorsa, ajansın ordu kadar hesap verebilir olması gerekir ve aynı şey onlara emir veren politika yapıcılar için de geçerlidir. Komuta zinciri asla devlet sırlarıyla gizlenmemelidir. Temmuz 2014'te, askeri ve istihbarat gazilerinden oluşan iki partili bir panel tarafından hazırlanan bir raporda, Pentagon'un insansız hava araçlarını CIA ile bu yetkiyi paylaşmadan tek başına yönetmesi gerektiği belirtildi. Tarafsız Stimson merkezi tarafından yayınlanan raporda, Amerika Birleşik Devletleri, gizli gerekçelere dayalı uzun vadeli bir öldürme programı yürütmemelidir denildi. Beşinci, nükleer silahları ortadan kaldırın. Nükleer silahların bizi güvende tutması gerekiyor. Ancak Amerika'nın önde gelen nükleer uzmanları ve diğer birçok ülkeden uzmanlar, güvenliğimiz için tüm nükleer silahlardan kurtulmamız gerektiği konusunda hemfikir. Tahminler farklılık gösterse de, nükleer silahsız bir dünya için çalışan bir vakıf olan Ploughshares Fund, 2014 yılında 9 ülkenin yaklaşık 17.300 nükleer silaha sahip olduğunu bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın toplamda 16.200 nükleer silahı bulunuyor. 2007 yılında Wall Street Journal, 4 dış politika uzmanı tarafından yazılmış bir makale yayınladı. Makalede, soğuk savaş sırasında Amerika'yı koruyan binlerce nükleer silahın artık eskimiş ve değersiz olduğu belirtildi. Nükleer silahlardan arınmış bir dünya hedefini destekleyen uzmanlar, acil yeni önlemler alınmadığı takdirde, Amerika Birleşik Devletleri yakında soğuk savaştan daha tehlikeli ve hatta daha maliyetli olacak yeni bir nükleer çağa girmek zorunda kalacaktır uyarısında bulundu. Makalenin dört yazarından ikisi cumhuriyetçi, İkisi demokrattı, her birinin etkileyici bir özgeçmişi ve nükleer silahlar konusunda kabul görmüş birer uzmanı vardı. Bunlar, eski Dışişleri Bakanı George P. Schultz, eski Savunma Bakanı William J. Perry, eski birçok görevde bulunmuş Henry Kissinger ve eski Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Sam Nandı. Dış politika kurumunun diğer birçok seçkin üyesi de nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması çağrısında bulunan 4 kişilik gruba katıldı. Bu listede, uzun yıllar boyunca nükleer başlıklı füzeleri fırlatacak düğmelere basmaktan sorumlu olan birçok eski üst düzey general ve amiral de yer alıyor. Nükleer bombalarımızı kullanamayız, bir kaza yaşanmadan ve teröristlerin eline geçmeden önce dünyayı onlardan arındırmamız gerekiyor. Bunu şimdi yapalım, kendimizi ve dünyayı kurtarmak için zaman varken yapalım. 6. İstihbarat operasyonlarını reforme edin. 1947'deki kuruluşundan bu yana, Merkezi İstihbarat Teşkilatı, CIA, kontrolden çıkmıştır. Bu casusların yaptıklarının siyasi suikastlar, başarısız domuzlar körfezi çıkarması gibi başarısız operasyonlar ve kirli oyunlar ifşa edilmesi, 1975 senato duruşmalarına ve aşırılıkların en kötüsünü ortadan kaldırmayı amaçlayan yeni kurallara yol açmıştır. 2001 saldırılarının ardından, Başkan George W., Bush Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin desteğiyle casusların serbest bırakılmasına ve işkenceyi ve diğer eylemleri haklı çıkarmak için onlara yürütme emirleri ve hukuki görüşler verilmesine neden olmuştur. Cheney, 11 Eylül saldırılarından 5 gün sonra Meet the Press adlı televizyon programında verdiği bir röportajda bunun nedenini şöyle açıkladı, İstihbarat dünyasında gölgelerde zaman geçirmemiz gerekiyor. Başarılı olmak istiyorsak, burada yapılması gerekenlerin çoğu sessizce, herhangi bir tartışma olmadan, istihbarat teşkilatlarımızın elindeki kaynakları ve yöntemleri kullanarak yapılmak zorunda kalacak. Cheney Bush'un karanlık tarafa geçmesi, teröristlerin yasal sınırlamalardan endişe duymadan sorgulanabileceği, su işkencesi ve diğer yöntemler kullanılarak, ABD dışında gizli hapishanelerin kurulmasına yol açtı. Başkan Obama, Cheney Bush döneminde başlatılan karanlık programların çoğunu yasakladı veya hafifletti, ancak hepsini değil. İstihbarat teşkilatlarımızın, 17 tanesinin de, faaliyetleri hakkında daha az gizlilik ve daha fazla dürüstlüğe ihtiyacımız var. Buna, devasa bir hükümet gözetim programının parçası olarak milyonlarca Amerikalı'nın telefon görüşmelerini ve e-postalarını toplayan Ulusal Güvenlik Ajansı, NSA, da dahildir. Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, gözetimin kapsamı hakkında kongreye yalan söyledi, Ardından NSA yüklenicisi Edward Snowden'ın sızıntılarına dayanan haberlerin yayınlanmasının ardından özür diledi. Ulusal güvenlik ve bireysel gizlilik arasındaki denge üzerine ulusal tartışma devam ediyor. Ancak bu kritik alanda daha fazla şeffaflığa ihtiyacımız olduğu açık. 7. Dışişleri Bakanlığını Aç Bırakmaya Son Verin Kongre, Dışişleri Bakanlığını çoğu zaman bütçesiz bırakırken, Pentagon'a ihtiyaç duyduğundan veya istediğinden daha fazla para verdi. Bu durum, 2001 saldırılarından sonra çok daha kötü bir hal aldı. Dana Priest, 2004 yılında yayımlanan Misyon adlı kitabında, silahlı genç askerlerin savaş yürütmenin yanı sıra barış elçisi, diplomat ve ulus kurucusu olarak da görev yapmasının beklendiği yeni orduyu anlatıyor. Priest'e göre bu dönüşümün nedeni, ordunun, kararsız bir beyaz saray, körelmiş bir Dışişleri Bakanlığı ve dikkati dağılmış bir kongrenin bıraktığı boşluğu doldurmasıdır. Dışişleri Bakanlığı'nın görevini yerine getirebilmesi için yeterli fon sağlamamız gerekiyor ve bu, 2012'de aşırılık yanlılarının ABD konsolosluğuna düzenlediği ve Büyükelçi Chris Stevens ile 3 Amerikalı'nın ölümüne yol açan Benghazi saldırısının tekrar yaşanmaması için yeterli güvenlik bütçesini de içeriyor. 8. Petrol ve diğer fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak. Washington'un söylediklerinin aksine, Orta Doğu'daki müdahalemizin başlıca nedeni petroldür ve bu durum 1940'lardan beri böyledir. Orta Doğu petrolünü korumak için binlerce can kaybettik ve trilyonlarca dolar harcadık. Tıpkı uyuşturucu kullanıcılarının eroin, kokain ve diğer uyuşturuculara bağımlı olması gibi, biz de petrole bağımlıyız. Temiz ve yenilenebilir enerji geliştirmek, bağımlılığımızı azaltmaya yardımcı olacaktır. Petrol, doğalgaz ve diğer fosil yakıtların sınırlı kaynakları nedeniyle, bir gün yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmek zorunda kalacağız. Ne kadar erken geçiş yaparsak, çevre, ekonomi ve enerji kaynaklarımızı korumak ve bağımlılığımızı sürdürmemize yardımcı olmak için gönderdiğimiz askerler için o kadar iyi olur. İyi bir başlangıç, enerji verimliliğine yönelik yeni bir atılım ve bir tür karbon vergisi olabilir. Benzin istasyonlarında uygulanacak bir vergi, verimliliği teşvik ederken, yolların ve köprülerin yeniden inşası için gerekli fonları da sağlayacaktır. 9. Ulusal güvenlik ve savunma konularının daha geniş ve kapsamlı bir şekilde medyada yer alması. 2014 Pulitzer Ödülleri'nin, gazeteciliğin en yüksek ödülleri, ABD hükümetinin yaygın gözetleme programlarını ifşa etmeleri nedeniyle Washington Post ve The Guardian'a verilmesi, ulusal güvenlik ve savunmanın daha iyi medya kapsamına alınması yolunda önemli bir adımdı. Washington Post ve The Guardian'da yayınlanan haberler, hükümet yüklenicisi Edward Snowden tarafından sızdırılan belgelere dayanıyordu. Kimileri tarafından hain olarak nitelendirilen, kimileri tarafından ise kahraman olarak selamlanan Snowden, Washington Post'tan Barton Gelman ve The Guardian'dan Glenn Greenwald'a binlerce belge teslim ettikten sonra Rusya'ya kaçtı. Muhabirler, doğruluğu ve kapsamı teyit etmek için hükümet yetkilileriyle yapılan görüşmeler de dahil olmak üzere kapsamlı araştırmalar yaptıktan sonra haberlerini geliştirdiler. Makaleler, hükümetin casusluk faaliyetleri üzerine ulusal bir tartışma başlattı ve basının kamuoyunun dikkatini kritik bir konuya çekme gücünü gösterdi. Pulitzer jürisi, Post gazetesinin Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından yapılan yaygın gizli gözetimi ortaya koyması ve kamuoyunun bu açıklamaların ulusal güvenlik çerçevesine nasıl uyduğunu anlamasına yardımcı olan yetkili ve bilgilendirici raporlarıyla ödülü kazandığını belirtti. Pulitzer jürisi, seçimlerinde bu hassas alanda haber yapma kavramını onayladı. Bu tanınma, diğer medya kuruluşlarını da ulusal güvenlik ve dış politika konularına daha fazla dikkat etmeye teşvik edecektir. Bu yöndeki ikinci adım, Maryland Üniversitesi'nin 2014 yılında Washington Post'un araştırmacı muhabiri Dana Priest'i yeni kurulan James L. Knight kamu işleri gazeteciliği kürsüsüne atama kararıdır. Priest'in odak noktası ulusal güvenlik olacaktır. Priest birçok kitap yazmış ve haberciliğiyle iki Pulitzer ödülü kazanmıştır. Ulusal güvenlik konularındaki tartışılmaz uzmanlığını, küresel istihbarat konularına odaklanan öğrenciler ve profesyonel gazeteciler için önde gelen bir eğitim merkezi olmayı hedefleyen Maryland Üniversitesi'ndeki yeni görevine getiriyor. Demokraside bile bazı devlet sırları şarttır, ancak dengeyi yeniden sağlamamız gerekiyor. Enerjik bir basın bu konuda yardımcı olabilir. 10. Pentagon'u denetleyin. Oklahoma'dan Cumhuriyetçi eski senatör Tom Coburn, Savunma Bakanlığı'nın mali yönetim yasalarına hiçbir zaman tam olarak uymayan tek federal kurum olduğunu belirtti. Coburn, Pentagon'un denetlenmesinin önümüzdeki 10 yıl boyunca her yıl yaklaşık 25 milyar dolarlık tasarruf sağlayacağını söyledi. Pentagon, 1995'ten beri her yıl hükümet hesap verebilirlik ofisinin israf, yolsuzluk, Suistimal ve kötü yönetim nedeniyle yüksek riskli kurumlar listesinde yer alıyor. Coburn, Pentagon'un denetlenmesi sadece yasa gereği değil, aynı zamanda savunma harcamalarımızı nasıl yaptığımız konusundaki bilgisizliğimiz ulusal güvenliğimizi baltaladığı için de son derece önemlidir dedi. Hükümet hesap verebilirlik ofisi gibi bağımsız bir kuruluşun gözetiminde gerçekleştirilecek etkili bir denetim, israfı ortadan kaldırmaya ve yolsuzluğu azaltmaya yardımcı olabilir. 11. Askeriye ve sanayi arasındaki sürekli geçişi durdurun. Emekli olduktan hemen sonra savunma sanayi şirketleri için çalışmaya başlayan generaller ve diğer yüksek rütbeli subayların oluşturduğu kiralık general sorununu etkili bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Müteahhitler, sözleşme karar vericilerine erişim sağlamak için generalleri işe alıyor. Generaller, devlet emeklilik haklarına ek olarak müteahhitlerden büyük maaşlar alıyorlar. Neden askeri subayların emeklilikten sonra savunma sanayinde yeni işlere başlamadan önce iki veya üç yıl beklemesi şartı getirilmesin? Savunma sanayinde hemen işe başlamak isteyen herhangi bir askeri subay emeklilik ve diğer haklarından feragat etmek zorunda kalır. 12. Müslüman ülkelerde yaptıklarımızı yeniden düşünmeliyiz. Terörist lider Usame Bin Laden'in 1991'de Suudi Arabistan'da Amerikan askerlerinin bulunmasından öfkelendiğini ve intikam yemini ettiğini biliyoruz. Emekli ordu albayı ve madalyalı bir savaş gazisi olan Douglas MacGregor'un dediği gibi, herhangi bir yerdeki Müslüman nüfusun, ülkelerinde ABD veya İngiliz konvansiyonel güçlerinin bulunmasını istediğini düşünmek tehlikeli ve yanıltıcı bir ifadedir. İstemiyorlar, bizim gitmemizi istiyorlar. Arı kovanını karıştırmayı bırakalım ve Müslüman dünyasında yaptıklarımızı yeniden düşünelim. Yukarıda açıklanan tüm öneriler, kamuoyunun ve siyasi iradenin desteğini toplayıp hayata geçirebilirsek mümkün olabilir. Geçmiş deneyimlerimizden biliyoruz ki, bir araya geldiğimizde ilerleme kaydedebiliriz. Kapanış notu, James McCartney tarafından, İnsanlar bana değişimin mümkün olup olmadığını sorduğunda, her zaman evet derdim ve bu yeni yüzyılda karşılaştığımız sorunlara rağmen neden böyle düşündüğümü açıklardım. Evet, Orta Doğu karışıklık içinde. Evet, hala terörizm tehdidiyle yaşıyoruz. Evet, dünya intihar bombalamaları, soykırım ve insanların birbirlerini öldürmek için buldukları diğer tüm korkunç yöntemlerle dolu. Ama bu yazıyı yazdığım an itibariyle 85 yılıma baktığımda, umutlu olmam için birçok neden gösterebilirim. Bunlardan biri, hayal bile edilemeyen Avrupa'nın yeniden inşası ve yeniden doğuşu. Ekim 1944'te, müttefiklerin Güney Fransa'yı işgalinin üçüncü dalgasında, 100. piyade tümeninde bir ordu eri olarak Fransa'ya ayak bastığımda, kazanacağımızdan en ufak bir şüphem yoktu. Ruslar Stalingrad'da savaşın gidişatını değiştirmişti. Paris özgürleştirilmişti. Müttefik orduları Alman sınırlarına doğru amansızca ilerliyordu. Ama savaşın sonunun ne getireceğine dair en ufak bir fikrimiz bile yoktu. Hafızamda, 1944 Fransası yenilmiş ve aç insanlardan, verimsiz tarlalardan ve iç karartıcı derecede üzgün köylerden ve şehirlerden oluşan bir çorak araziydi. 1945 baharında nihayet 45. piyade tümeni ile Almanya'ya girdiğimde durum daha da kötüydü. Nürnberg ve Münih'in bombalanmış merkezlerini, kilometrelerce uzanan, sadece tuğla ve taş yığınlarından oluşan alanları, yıkılmış binaların bükülmüş iskeletlerini, nefes almayı zorlaştıran yoğun ölüm kokusunu hatırlıyorum. Savaştan sonra birkaç ay boyunca Manş denizi kıyısındaki Le Havre'de konuşlandım. Şehir yerle bir olmuştu. Şehir merkezinin eski hali, Hiroşima'nın fotoğraflarındakiyle tıpatıp aynı görünüyordu. Paris kurtulmuştu ama ruhu ölmüş gibiydi. En canlı hatırladığım şey, Baulever des Capusains'deki Amerikan Kızılhaç binasının her girişinde iş için bağıran fahişe kalabalıklarıydı. Savaştan sonra 20 yıldan fazla bir süre boyunca zihnimde Avrupa'nın görüntüsü buydu. 1969'da, yeni seçilen başkan Richard Nixon'a diplomatik bir gezide eşlik ederek ilk kez gazeteci olarak geri döndüm. Yeni Avrupa karşısında duyduğum şaşkınlığı hala hatırlıyorum, çünkü mucize çoktan başlamıştı. Paris canlanmıştı. Yerle bir olmuş halde gördüğüm şehirler, Işıl ışıl kuleleri, şirin restoranları ve refah içinde yaşayan insanlarıyla yeniden inşa edilmişti. Almanya'nın Bonn şehrinde bana adeta kişisel bir mucize gibi gelen bir olay yaşandı. Bonn basın kulübünde Alman şansölyesinin basın ataşesiyle öğle yemeği yiyordum. Dostça bir kadeh kaldırma töreni yaptık, şarap kadehlerimiz tokuşturuldu. Masanın karşısındaki adama şöyle bir baktığımda, onun da benim yaşımdaki biri olduğunu fark ettim kaçınılmaz soruyu sordum Savaş sırasında neredeydiniz Notlarımızı karşılaştırdığımızda 1944 ila 45 kışında çeyrek asır önce ikimizin de asker olduğunu cephenin karşıt taraflarında muhtemelen birbirimizden 1 bir mil kadar uzakta Alsace-Lorraine'de Vosges dağlarında bulunduğumuzu fark ettik Birbirimizi öldürmeye çalışıyorduk şimdi ise birlikte ekmek bölüşüyor şarap içiyorduk o zamandan beri başka mucizelere de şahit oldum. Kasım 1977'de, Şükran gününden hemen önce, Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sadat, tarihi bir barış misyonu için Kudüs'e uçtu. Sıcak bir tören ve derin bir umutla karşılandıktan sonra, Yahudi devletinin tarihinde bir Arap ile bir İsrailli arasında ilk kez üst düzey bir görüşme gerçekleştirildi. Bu çarpıcı girişim, Sadat'ın önemli bir oyuncu olduğu 1973 Yom Kipur Savaşı da dahil olmak üzere, İsrail ile komşu Arap devletleri arasında yaşanan dört savaşın ardından geldi. Sadat'ın altın çizgili Boeing 707 uçağı Ben Gurion Havalimanı'na indiğinde oradaydım. İsrail'in bir Mısır lideri için yaptığı 21 pare top atışını duydum ve renkli ve duygusal karşılama askeri törenine hayran kaldım. Sadat'ı karşılamak için bekleyen kişi İsrail Başbakanı Menekem Bigin'di. Bigin, Sadat ile El Al hava yolları pistinde yürürken, sizi burada görmek harika, dedi. Elbette, ileriye doğru atılan adımlar geri atılmadan olmaz. Sadat'ın İsrail'e yönelik yakınlaşması Arap Birliğini öfkelendirdi ve birlik birkaç ay sonra, Eylül 1978'de Mısır'ı kınadı. Bir grup Mısırlı subay Sadat'ı 6 Ekim 1981'de suikast sonucu öldürdü. Yine de Mısır ile İsrail arasındaki barış, 30 yılı aşkın bir süredir büyük ölçüde devam etti. Şahit olduğum bir diğer mucize ise 9 Kasım 1989'da Berlin duvarının yıkılmasıydı. Çarpıcıydı ve televizyonda canlı yayınlanıyordu. Böylece benim gibi izleyiciler de göstericilerin duvara tırmanıp yasaklı diğer tarafa geçişini görebiliyordu. 1961'de duvarın inşası ile yıkılışı arasındaki 28 yılda, komünist Doğu Berlin'den Özgür Batı Berlin'e geçmeye çalışan yaklaşık 200 kişi öldürüldü. Sonra birden televizyonumu açtım ve Doğu Berlinlilerin Berlin duvarının tepesine tırmandığını gördüm. Bazılarının dans ettiği söyleniyordu. Muhafızlar görev başındaydı ama kimseye ateş etmiyorlardı. Ardından, 1990'larda yaşanan kısa süreli ve çoğunlukla iç siyasi sakinliğin ardından, 11 Eylül 2001 terör saldırıları geldi ve bu da Amerika'da büyük bir askeri yığılmayı, sivil hakları kısıtlayan yasaların genişletilmesini ve iç güvenlik önlemlerinin büyük ölçüde genişletilmesini tetikledi. Amerika'nın savaş makinesi dış politikamızı ve savunma harcamalarımızı yönlendiren güçler bütünü derhal tepki verdi. Bu kitap, uzun yıllar boyunca, özellikle de 2003'ten bu yana yaptığım konuşmalara ve yazdığım makalelere dayanmaktadır. Benim bakış açımdan, Bush'un Irak'ı işgali, savaş makinesi güçlerinin yaptığı bir dizi hata ve yanlış değerlendirmenin sonuncusuydu ve inanıyorum ki onların eylemleri ve politikaları bizi daha güvenli değil, daha güvensiz hale getirdi. Şimdi yaptıklarımızın bedelini ödüyoruz ve dünyanın kendi kendini atamış polisleri olarak, dünyanın dört bir yanındaki diğer ülkelere müdahale ederek bu bedeli ödemeye devam edeceğiz. Yurt içinde ve yurt dışında binlerce savaş kurbanının yanı sıra, savaştan bedenen, ruhen ve zihnen ağır hasar görmüş yaralılar da var, dünyanın dört bir yanındaki aileler parçalandı. Savaş harcamalarımızdan kaynaklanan açıklar ekonomimize zarar verdi. Peki ne için? Savaş birliklerimiz 2011'de Irak'tan ayrıldı. Ancak o ülke etnik bombardımanlarla dolu kaos içinde kalmaya devam ediyor, bu bombardımanlarda yüzlerce Muhtemelen binlerce insan öldü, evler ve iş yerleri yıkıldı. Birliklerimizin 13 yıl sonra, 2014'ün sonunda Afganistan'dan ayrılması gerekiyordu. Ama bundan sonra ne olacağını bilmiyoruz. Ancak Afganistan'da aşiret geleneklerinin ve siyasi yolsuzluğun yaygın olduğunu ve Taliban ile diğer aşırı grupların iktidarı ele geçirmek için fırsat kolladığını biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, bir numaralı güvenlik tehdidi olarak gördüğü teröristlerin peşinde, insansız hava araçlarının dünyanın öbür ucundaki insanları öldürmesini mümkün kılan agresif bir insansız hava aracı programı geliştirdi. Hedefler önceden Amerika Birleşik Devletleri için tehdit oluşturan düşmanlar olarak belirlense de, saldırılar bazen yanlışlıkla veya hedefe çok yakın oldukları için başkalarını da öldürebiliyor. ABD ordusu ve CIA tarafından yürütülen bu programlar, Orta Doğu genelinde halkı öfkelendirdi. Bu olumsuz koşullara rağmen, geleceğe dair umudumu koruyorum, önümüzdeki günlerde ve yıllarda daha fazla mucizenin gerçekleşeceğine inanıyorum. Bu ülkedeki insanların doğru olanı yapmak isteyen iyi insanlar olduğuna inanıyorum. Nihayetinde bu, ülkeyi son yılların militarizminden kurtarmak isteyen ve vergi gelirlerimizi askeri harcamalardan altyapıya, eğitime ve sağlık hizmetlerine yönlendirecek cesarete sahip liderler ortaya çıkarabilir. Ancak bu kolay olmayacak ve hızlı bir şekilde gerçekleşmeyecek. Amerika'nın savaş makinesini yönlendiren güçler, güçlerine ve ayrıcalıklarına olabildiğince uzun süre tutunacaklar.